Kültür ve Din, Türk İslam Örneği, Yümni Sezen, 2011, 1. Tabiatta ve toplumda rol ve statü açısından insan ve din, bu konunun felsefi zeminini ve fikri altyapısını ortaya koymak istiyoruz. Kültürle ilişkisini kurmadan önce dinin ne olduğunun bir dereceye kadar bilinmesi şarttır. Kainatın gelişi güzel ve rastgele maddi varlıklar yığını olduğunu kim söylese inanmazsınız. Böyle bir şey olmadığını, olamayacağını her insanın aklı kavrar. Her şey bir nizam, düzen, ilişki ve akış içindedir. Her zerrenin belirli bir yeri, işlevi, diğerleriyle işi gücü vardır. Tek veya grup halinde her şey bir sistem halindedir ve tabir yerindeyse kimlik sahibidir. Rol ve statü sosyolojik birer kavramdır ama tabiyattaki her varlık birimi için kullanılsa yanlış olmaz kanaatindeyiz. Atomlar arasında elektron alışverişi bilinen bir husustur. Vücuda giren virüslerle mücadele eden kan savunma askerlerinin yaptıkları, başaramazlarsa intihar ettikleri hesap edilirse, mesele kolay anlaşılabilir. Hele virüslerin de boyuna şekil ve işlev değiştirmelerine, yani yeni kimlik kullanmalarına, sık sık hile yapmalarına ne demelidir? Topluma gelince aynı özelliklere bir üst seviyede, farklı melekeler kazanmış kimlikler bütünü olarak, o da sahiptir. Toplum, insanların gelişi güzel, tesadüfen bir araya gelmediğine, matematik bir toplam olmadığına göre, her fert ve sosyal birim, içinde yaşadığı topluluk ve toplumlarda, bir yere ve kimliğe sahip demektir. Statü dediğimiz bu konum ya doğuştandır, ya da kazanılmıştır. Erkek veya kadın oluşumuz, doğuştan gelen statüdür. Çocuk, anne veya baba oluşumuzda buraya dayalı statülerimizdir. Toplum içinde çeşitli faaliyet tarzlarımız, mevkilerimiz, iş ve mesleklerimiz, kazanılmış statülerdir. Bunlar eğitimle, çeşitli sosyal edinim ve faaliyetlerle elde edilmişlerdir. Bu statüler değişebilirler. Rol ise, fert ve toplum birimlerinin ne yaptığını ve nasıl yaptığını ifade eden dinamik işlevsel bir kavramdır. Rol ve statüler sosyal farklılaşmaya yol açarlar. Sosyal farklılaşma ise, sosyal hayat ve faaliyet meydana getirir. Rol ve statü olmadan sosyal farklılaşma olamaz, sosyal farklılaşma olmadan sosyal işleyiş olmaz. Herkesin aynı statü ve rol sahibi olmasıyla sosyal hayatın teşekkül edemeyeceği de açık bir gerçektir. Aynı şey tabiat içinde geçerlidir. Sonuç itibariyle bu işleyiş bir nizam içinde gitmektedir. Nizam kelimesi, düzen kelimesinden daha uygundur diye düşünüyoruz. Her ne kadar anlamları aynı yere varıyorsa da ve kullanımdaki niyet önemliyse de, Düzen kelimesine yüklenme ihtimali olan bazı olumsuz anlamlar nizam kelimesinde bulunmamaktadır. Bu bakımdan nizam kelimesini tercih ediyoruz. Nizam hem tabiatta, hem toplumda hem fertte geçerlidir. Hayat nizamın özel halidir. İnanan bir kişinin nazarında, daha genişçe söylersek, maddeci felsefeyi kabul etmemiş biri için nizam ve hayat kendiliğinden ve tesadüfi değil, mutlak iradeye tabidir. İradeye tabi olan her şey, aynı zamanda kanunlarla işliyor demektir. Hiçbir şeyde tesadüf olamaz. Bizim tesadüf zannettiklerimiz, gizli iç kanunlara bağlıdırlar. Dinde bu kanun gizliliğine hikmet deniyor. Tesadüf varsa, iki şey imkansız demektir, din ve bilim. Bunlar varsa tesadüfe yer yok demektir. Tesadüf varsa, irade ve yaratma ortadan kalkar, nizam ve kanun yok olur, her şey kaosa bırakılmış olur. Tesadüf varsa bilimde yok olur. Çünkü araştırma, inceleme, anlama ve yorumlama ortadan kalkar. Tesadüfün ortasında neyi, niçin ve nasıl araştıracaksınız? Kanun ve ilkelere nasıl bağlayacaksınız? Tesadüfün zarureti veya zaruretin tesadüfü diye yol arayışlar zihni cambazlık etmenin adları olsa gerektir. Tesadüfte hürriyet de ortadan kaybolur. Hürriyet başı boşluk demek olmadığına Tesadüften nizam değil, kaos meydana geleceğine göre, tesadüf ile hürriyet bağdaşmaz. Hürriyet aynı zamanda bir gayeyi içinde barındırır. Gayesiz hürriyet yolumuzu yine kaosa çıkarır. Gaye ise bizi nizama bağlar. Böylece hürriyet başıboşluktan ve kaostan kurtulmuş olur. Nizam, kanun ve zorunluluk ile ve sonuçta, sorumluluk ile birlikte bulunmayan hürriyetin anlamı kalmaz, daha doğrusu hürriyetin hürriyet olduğu anlaşılamaz. Bu durumu en iyi ifade eden örnek, fren sistemidir. Bir otomobilde fren sistemi olmadığını düşünelim. Hareketin nereye kadar varacağı, hangi maceraya kadar sürükleneceği meçhuldür. Fren sistemi olmayınca, hareketin bir gayesi de yok demektir. Niçin ve nereye, ortadan kalkınca, hareket anlamsızlaşır. Fren sistemsiz hürriyet de böyledir. Firen sistemi aynı zamanda bir iradeyi ifade eder. Böyle olması istenmiştir. Dolayısıyla tesadüfi değildir ve bir gaye taşımaktadır. Atmosferin üst katında ozon tabakası, yani ultraviyolenin zararlı olanlarını süzüp engelleyen bir firen sistemi olmasaydı dünyada hayat olmayacaktı. Hazırlanış safalarında bu firen sistemi konduktan sonra karada hayat başlamıştır. Bundan önce bu görevi yapan okyanuslar idi ve deniz dibinde hayat oluşuyordu. Bu hazırlanışın, iradesiz, kendiliğinden, tesadüfi ve gayesiz olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu konu bizi dine götürür. Zaten bu giriş, buraya varmak içindi. Tesadüfsüzlük, nizam, kanun, irade, fren sistemi, gaye, sorumluluk, hürriyet, anlam, yolumuzu dine ve Allah'a götürecektir. Bu yolu fark edenin sadece insan olduğu görünüyor. İnsan, nizamın içinde farklı, önemli bir statü ve rol sahibidir. Mesaj onda şuurlu bir anlam haline gelmiştir. İlahi mesaj, maddeye, bitkiye, hayvana ve insana göre kademelendirilmiştir. Madde, bitki ve hayvanda, mesaja itiraz, cihazları bulunmamaktadır. İnsanda böyle bir cihaz da vardır. Bu itiraz, nizamın, kanunların, irade ve gayenin içindedir, dışına çıkamaz, dışına çıkma gücü söz konusu değildir ve böylece itiraz kaosa yol açamaz. Madde, bitki ve hayvan sorumluluk, emanet, yüklenmekten adeta kaçınmışlardır. Bu kaçınma şuurlu ve iradi değildir ama ilgili cihazın yokluğu sebebiyle, bundan uzakta durmuş sayılma, anlamında kaçınmışlardır. Kaçınma burada dini olduğu kadar metafizik, yani felsefi bir kavramdır. İnsan ise kendisine verilen özellik ve kabiliyetlerinden dolayı, sorumluluk yüklenmiş, bunun için statü ve rolü farklı olmuştur. Varlığın nizamı, bizi dine götürdüğü gibi, ahlaka da götürür. Sosyal ahlak, varlık nizamına uygunluğu arar. Ahlakın ferdi derinliği, bu nizamın ideale yönelmesinde saklıdır. Mesela yalan söylemek, nizama aykırıdır. Çünkü nizamı bozmak, yerleşimin yerini değiştirmektir. Kendi kendisiyle tutarlılığı da bozmuş olur. Bir şeye iki iken üç demek, bir şeyi gördüğü halde görmedim demek, her şeyden önce tabiata aykırıdır. Fakat ölmek üzere olan birine, sen iyileşeceksin demek, görünüşte yalan olsa da, niyetten dolayı derinliğe ait bir ahlaki meseledir ve nizamın idealine aittir. Hiç kimsenin görmeyeceği şekilde birine yardım etmek veya kimsenin görmediği yerde kötü bir iş yapma imkanı varken yapmamak da böyledir. Bu ideal yönüyle ahlak, varlık nizamının ötesine geçmiş olup olandan hareketli olması gerekene yükselmiştir. Bunların tersine, hiç kimsenin görmediği bir yerde ve göremeyeceği şekilde kötü bir iş yapmak, varlık nizamına aykırı olduğu gibi, ideali de tahrip etmiş olmaktadır. Hukuk da ahlak gibi varlık nizamına uygunluk peşindedir. Hak ve adalet de olanla yetinmez, olması gerekene yönelmiştir. Bilim de varlık nizamına uygunluğu arar ve bu nizamın iç dinamiklerini ve birbirleriyle ilişkilerini araştırır ve inceler. Çıkan sonuçlardan yararlanılır. Dine gelince, varlığın ve nizamın arkasındakine, derunundakine, onu yaratan güce inanmak ve ona göre davranmaktır. Varlık nizamı, kanunlar, sorumluluk, hürriyet, gelecek endişesi, bütün bunlar bizi dine götürür, din ne varlığı, ne görünenleri reddeder. Onların kendi cinsinden olan iç düzeni de reddetmez. Ama bunlarla yetinmez. Dinde muhatap, statü ve rol sahibi ve aynı zamanda sorumlu olan insandır. İnsan bir taraftan nizamın bir parçasıdır. Nizamın en alt basamaklarının bile etkisindedir diğer taraftan nizam ötesinin iradesine tabidir. İkisi arasında iner çıkar. İnsan eğitime tabidir. Eğitim ise yukarıdan aşağı doğrudur. Genel çerçevesi ile eğitimin istikameti böyledir. Bilenden bilmeyene, ustadan çırağa, tarihi süreçten yeni nesillere, toplumdan ferde doğrudur. Dini anlamda, yaratıcıdan yaratılana doğrudur. Allah, yarattıklarını, kendi haline bırakmamakta, nizama sokmakta, değiştirmekte, eğitip olgunlaştırmaktadır. Bunu yarattıklarına verdiği seviye, cihaz ve yeteneklere göre yapmaktadır. İnsan da aynı şeyi taklit etmektedir. Allah her an yaratmaktadır. Varlık sahnesine çıkanlar, sonra ona dönerler. Onun adeti ile yani koyduğu kanun ve kurallarla hayatlarını sürdürürler. Sonra dönüş sürecini yaşarlar. Alemin kanunları, Allah'ın davranışının, sünnetullah, Allah'ın adeti bir bölümünü teşkil eder ve bunların cereyan ettiği bir sahnedir. Eğitime en çok ihtiyacı olan yaratık, insandır. Bu ihtiyaç, hem onun yapısal özelliklerinden, hem yöneldiği gayeden ötürüdür. Esasen, gaye, kalktığında, eğitim de kalkar, çünkü lüzumsuz hale gelir. Gaye ne kadar yüksekse, eğitime ihtiyaç o derece şiddetlidir. Canlı varlıklarda gaye, önce kendine yöneliktir. Bu kendine dönüp gayeyi aşma, insana hastır. Yaşamak, isteklerini yerine getirmek, kendi nefsini tatmin etmek ve benzeri gibi gayeler, bütün canlılarda müşterektir. Bunları, seviyesine, kendine verilmiş içgüdü, akıl, zeka gibi düzeneklerle, şartlara uyma mecburiyetiyle yerine getirirler. Bunları aşmak isteyen sadece insandır. Bu bakımdan insana yönelik eğitim, hem tabiatta, hem toplumda özel bir alan teşkil eder. Statü ve rol, eğitimin seviyesini belirler. İnsan dışındaki varlıkların bir kısmı, nizama kendi özellikleriyle uyum halinde, tabiatıyla dinamizm ve değişime de tabidirler. Madde ve bitki, böyledir. Bir kısmı da belli sınırlarda bir eğitime tabi, ama kendi sınırları içinde eksiksiz ve isabetli davranışa hazır, tam uyumlu olarak vücuda gelir ve yaşarlar. Hayvanlar böyledir. Bunlar kendi özelliklerini kısa zamanda gösterirler. İnsan ise uzun süren bir ihtimama muhtaçtır. İnsanın tipik özelliklerinden biri, nizam ve yaratıcısı karşısında, hem muhatap, hem sorumlu, hem konulmuş kanunlara tabi, hem rol ve statü sahibi olmasıdır, hem de dönüp bunları bozmaya kalkması yahut onları anlamaya çalışmasıdır. Gözlemci, araştırmacı, yorumcu olarak ya da isyancı olarak bu dünyanın, bu nizamın içinde bir statümüz var ve rol almış durumdayız. Yaşadığımız, araştırdığımız ve incelediğimiz bu alanda aynı zamanda rol sahibiyiz. Yani bir bakıma hem oyuncu, hem seyirciyiz. Tabiat bilimlerinde de sosyal bilimlerde de metodun önemli bir parçası olan tarafsızlık, bu yüzden bizi zorlamaktadır. Tabiat karşısında tavrımız biraz daha bağımsız görünüyor ve bu alana ait inceleme ve araştırmada tarafsız olmamız, sosyal bilimlerin alanına göre daha kolaylaşmaktadır. Bilgi ve davranış alanının en çetin görünen tarafsızlığı da dini alana ait olmaktadır. Kader konusunun, tarafımızdan niçin anlaşılamaz ve bizce çözümlenemez oluşu, hem oyuncu, hem seyirci olmamızda aranmalıdır. Çünkü hem teslimiyet içindeyiz, hem rol sahibiyiz. Bu çelişki idrakimizi aşan bir çelişkidir, fakat çelişki bizim içindir, gerçekte çelişki olmamalıdır, çünkü her şey bir yere bağlıdır. 2. Din ve Dinler, Genel ve Farklı Özellikler A. Din gerçeğinin genel özel karşıt yansımaları, adının İslam olarak konduğu tevhid anlayışına ve inanışına göre, dinler değil, din söz konusudur. İslam'a göre dinlerin yan yana ele alınması doğru olmayıp, ona tarihi süreç içinde bakılmalıdır. Böyle bakınca, ana çizginin dışında kalanlarla, ana çizgiye ters düşenler söz konusu olacaktır. Bu çizgi dışılıklar, terslikler elbette yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Fakat İslam'a göre onları gerçek din kabul etmek yanlıştır. Bir taraftan bozulmuş, bir taraftan hakiki olandan uzaklaşmıştır. Yaptıkları vurgularla derece derece gerçek dine yaklaşabilir veya uzaklaşabilirler. Bir de şib dinler, yani din benzerleri vardır ki, gerçek din bunlarla karıştırılmamalıdır. Bugün pop ilahı, futbol ilahı, müzik ayini dediklerinin temsil ettikleri, vurgulu, ihtiraslı zihniyet ve yaşantılar, şib dinlerdir. Geçmiştekilerde dinin genel özelliklerini ve psikolojisini kullandıkları için, sosyolojik anlamda değil ama İslam nazarında şib dinler haline gelmişlerdir. Antropoloji, din tarihi ve sosyolojiye göre, dinler gerçektirler. Çünkü somut ve farklı ifadeleri, davranış sistemleri bulunmaktadır. Ancak yapılarına göre basit ve mürekkep, yahut, iptiday ve mütekamil, ya da kapalı ve açık diye ayrılabilirler. Biz kapalı ve açık kavramlarını tercih edeceğiz. Yeri geldikçe bunun sebebini ve niteliğini açıklayacağız. Şunu söylemeliyiz ki, adı geçen bilimler, aynı zamanda felsefe, dinleri soyutlama ve birleştirebilme noktalarından yakalayıp, tek bir din varmış gibi hareket etmişlerdir. Bu tarz, tevhid dininin bakış tarzından farklıdır. Mesela genelde sosyoloji, özelde din sosyolojisi, dinleri, ilahiyatlarına, savunma ve karşı çıkmalarına, değer yargısı kullanmalarına göre değil, sosyolojik bir vaka, somutlaşmış birer davranış sistemi, açığa çıkmış ve etkileyici kültür kodları, ortaya konmuş eserler, yani mabetler, sanat eserleri ve benzeri olarak ele almakta, tezahür etmiş müşterek noktalarını birleştirmekte ve böylece tek bir din varmış gibi hareket etmektedir. Bu bakımdan bazı din sosyologları, Yohim Vah gibi, dinlerin ayrı ayrı sosyolojileri olmaz, bir tek din sosyolojisi olur, İslam sosyolojisi ve benzeri diye yapılanların, din sosyolojisinden ziyade, o dinin toplum felsefesi olabilir diye kanaat belirtmişlerdir. Felsefede varlığın niteliğini ve metafizik alanı işlerken, dine tek bir düşünce alanı gibi bakmaktadır. Dine inanmayanların veya onu din dışı temellere göre yorumlayanların fikirlerine de birkaç örnekle yer vermek gerekecektir. Bunlar, dinin ve dinlerin kendi ifadeleri istikametinde, inanıp inanmadığını belli etmeden ve işin içine katmadan, objektif olarak bakan, bilimsel metot kullananlardan farklıdır. Tarzları ideolojiktir. Esas konumuz bu olmamakla beraber, dinden söz edince, ister istemez karşıt görüşler işin içine girmektedir. Tarihi maddeciliğin, özel olarak Marksizmin din hakkındaki görüşleri bilinen bir şeydir. Marks'a göre din, halkın afyonu anlamında, baskıya tabi yaratıkların iç çekmesi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz olayların ruhudur. Buradaki afyon, vicdansız bir üst sınıfın halkı uyutmak için kullandığı bir vasıta olmaktan ziyade, yoruma bu dahil edilmekle beraber, insanların kendilerini, suyun yüzünde kalmak için çırpınan canlılar gibi, sosyal olayların yüzeyinde batmadan tutunabilmek için kullandıkları, kendi kendilerini aldatmacadır. Madde ve tabiat düzeninden öte gitmeyen, insanın maddeye, tabiata ve olaylara hakim olmasını yine maddi yoldan gören bir felsefe ve ideolojinin, dini bu şekilde yorumlaması, kendi tabiatına uygundur. Maddeci felsefenin çok sayıda yanlış ve çıkmazından biri, maddeyi ve madde olaylarını ezeli ve ebedi kabul ederek ona sonsuzluk özelliği vermesidir. Ezeli ve ebedi olmanın sonsuz olmakla birlikte olması doğaldır ama madde nasıl sonsuz olacaktır? Maddenin üç boyutlu veya dört boyutlu, yahut da çok boyutlu olmaktan kurtulması imkansız olduğundan, sonsuz olamayacağı açıktır. Varlık sonsuz değilse, onun bittiği yerden veya zamandan sonra ne var diye düşünmek zorundayız. Maddi varlık daima sınır taşıyacağından, onun sonsuzluğunu düşünmek, sadece düşünce olarak kalır. Sonsuz ve büyük veya sonsuz küçük tasavvuru abestir. Sonsuz büyüklük, birbirine yabancı iki kavramdır. Sonsuz küçük de öyle. İkisi aynı yere çıkıyorsa, yani büyüklükte küçüklükte sonsuzlukta birleşiyorsa, madde aşılmış demektir. Çokluk da sonsuz olamaz. Çokluğun, yani matematik ifadenin, saymaya ve çoğaltmaya devam edilebilir olması, sonsuz olmayı ortadan kaldırır. Kısacası sonsuzluk, sonlu parçalardan meydana gelmez oysa gerçek varlık sonsuz olmalıdır. Zaten sonsuz olunmaz, sonsuz vardır. Tektir. Sayı olarak değil, başkası olmadığı için tektir. Olanlara benzememek bakımından tektir. Çünkü birden fazla sonsuzluk olamaz. Bunlar birbirlerini sınırlayacaklarından sonsuz olamazlar. Madde ve olaylarındaki dinamizmin kendi kendine olduğunu düşünmek, maddeci felsefenin diğer bir çıkmazıdır. Gözden kaçırdığımız önemli husus, gerçek varlığı, maddenin ve maddi olayların derununda, iç düzeninde, sırlarında aradığımız zaman, maddeyi aşıyor olmamızdır. Bu demektir ki, ister istemez mutlak, sonsuz, yaratıcı bir kudrete gitmekteyiz. Maddeci felsefe ve ideolojinin tepesindeki iki isim, Marx ve Engels, maddeyi tanıma ve tanımlamada anlaşamamışlardır. Engels akıl yoluyla maddenin algılanacağı ve tanımlanabileceği kanaatindedir. Hiç kimse titreşen bir atom veya molekül görmemiştir, der. Marx'a göre ise, bir pastanın ispatı yenilmesidir. Yani duyular bu iş için yeterlidir demek ister. O zaman tatmadığımız, görmediğimiz, dokunmadığımız, işitmediğimiz bir şey yok demektir ki, akla ve gerçeğe aykırıdır. Nitekim Engels, akla ve sonuçlara varan işlemlere göre maddenin varlığı derken bunu söylemek istemiştir. Canlıların olmadığı bir yer ve zamanda, yani duyumların bulunmadığı bir yer ve zamanda, varlık yok mudur? Bu bizi varlık benim duyumlarımla elde ettiklerimden ibarettir anlayışına götürmez mi? Engels'in akılcılığına gelince, yalın ve yakın gerçekle uyuşan aklın, uzaklara ulaşamayacağını, bizatihi onunla anlıyoruz. Çelişkileri de şüpheyi de yaratan aynı akıl değil midir? Uzakları da tasavvur edebiliriz ama bu da bizi maddeci felsefenin tam zıddı olan sübjektif idealizmin, Berkeley, alem benim tasavvurumdan ibarettir anlayışına götürmez mi? Burada da alem mi benim akıl ve idrakime tabidir, yoksa akıl ve idrakim mi aleme tabidir çıkmazına götürür. Akıl ve idrakim eşyaya, şeylere, tabi ise, ben sadece yansıtıcı olurum, gerçeği anlama kudretine sahip değilim demektir. Sadece bir yönü üzerinde durduğumuz maddeci felsefenin çıkmazları bundan ibaret değildir. Bu felsefenin dini tanıması ve tanıtmasına güvenilemez. Onların dediği gibi olsaydı, bugün dinin insanlıktan kalkması gerekirdi. Oysa din, zikzaklı ve ritimli olarak devam etmektedir. Nietzsche'ye göre din, suçluluk hissi, dışarıya patlak vermeye imkan bulamayan ve içe doğru yönelen içgüdülerden doğan bir ruh hastalığıdır, din adamları, bu ruh hastalığına günah adını vererek ustaca kullanmışlardır, din kurumu bu patolojiden yararlanmış ve dindarlık doğmuştur. Böylece din, insanlığa kendisini zorla kabul ettirmiştir. Tıpkı tıbbın gücünü ve imparatorluğunu, insanların hastalıklarından yararlanarak kurması gibi. Tabip, hastalıklara verdiği adın ne demek olduğunu sadece kendisi bilir ve bununla işe başlayan tıp ilmi, insanların hastalıklarını kullanarak kendi saltanatını kurar. Nietzsche'ye göre doktorluk lüzumsuz bir meslektir. Hastalarla uğraşılmamak, üstün insanın doğuşunu hızlandırmak için hastalar yok edilmelidir. Üstün insanın doğuşu için, hastalar, zayıflar, acizler hayattan çekilmelidir, din de bunları koruyan. Kadınca faziletlere yer veren yanlış bir kurumdur. Nietzsche'nin, bir hastanede, yani hastaların bakıldığı yerde, akıl hastanesinde, hayatı sona ermiştir. Freud'a göre din, dünyanın muammasını çözmek ve hayat için bir seyahat rehberi sağlamak girişimidir. Bu yol için bir güdüdür, Freud, insan muammasını çözmek için, bütün meseleleri cinsel içgüdüye bağlayarak bir seyahat rehberi hazırlamıştır. İnsan ile hayvan arasındaki farklılıkları, insanda tatmin edilmemiş cinsel içgüdü üzerine oluşan ve gelişen hayallere, yüceltmelere, yani süblimasyon, bağlamıştır. Böylece insan, sayıklama, hayal kurma kabiliyeti olan marazi bir hayvan olmuştur. Bunlar ve benzeri görüşler dini anlayıp anlatamamanın sonuçları mıdır, ilgilinin ve dindarın eksikliklerinden ve yanlışlıklarından faydalanılan bir istismar alanı mıdır, Yoksa bu gibi felsefi ve ideolojik kanaatlerin bulunması, bu işin tabiatından mı kaynaklanmaktadır, bunları tartışmak, şimdiye kadar olduğu gibi, verimli bir tartışma olmayacaktır. b. Hayatın içindeki dinin yapısı. Din önce hayatın içindendir ve hayatın kendisidir. Tabiatıyla gelenek ve görenekler de buraya dahildir. Ölümün ne olduğunun ve ölümden sonra ne olacağı sorusunun ilgilendirmediği bir insan yoktur, din, Tam da ölümle hayat arasındaki çizgiye oturmuştur. Devamlılık ve mutluluk arzusunu da içine alan hayat, bizatihi din anlamını taşımaktadır. Diğer bir boyut, duygudur. Aşk, sevgi, heyecan, öfke, kin, kabul, ret. Bütün bunlara maddenin tezahürleri, fizik kimya ve hayati kimya, yani biyokimya, olaylarının uzantısı olarak bakmak, hormonal eğilimler diye meseleye eğilmek, insanın, insanlığın, varlığın ve yokluğun anlaşılmasında ve açıklanmasında bizi bir adım dahi ilerletmez. Sadece bilimsel sınırları çizebilir, bilim ise ne hayattır, ne dindir. Anayı babayı sevmek, saymak, çocuklarını sevmek ve korumak, insanlığı sevmek, şefkat, merhamet, adalet, yardım, doğrudan duyulan haz ve yanlıştan kaçış, mutluluk veya elem, işte din aynı zamanda bunlar demektir. Eğer bunlar marazi, yani hastalıklı, bir hayvanın kuruntu ve hayalleri ise, insan kimdir? Bir boyut daha vardır ki, meselenin temelini oluşturmaktadır, iman. Bu her şeyi aşan bir bağlanmadır ve teslimiyettir. Bunun bulunmaması, yukarıya bağlanmaksızın kendini boşluğa fırlatmaya benzemektedir. Engizisyon'dan kaçan ve biraz da macera arayan Avrupalı, Amerika'da tekrar ve Avrupa'dakinden daha dindar bir toplum oluşturdu. Yüzyıllık zorlamalı dinsizlik tecrübesinden sonra Rusya ve Çin, tekrar din ve maneviyata döndü. Konfüçyüs Mao'yu, Ortodoks Hristiyan Bolşevik'i yendi. Çünkü dinin, fıtri, tabii bir savunma gücü bulunmaktadır. Aydınların çoğu bunun farkında olamamışlardır. İman kavramı ile din kavramını, bütün ilgi ve ilişkisine rağmen, birbirine karıştırmamalıdır. Bir din, sadece bir iman olmaktan öte, hakikati ne derece ifade ediyorsa ve dördüncü boyut olarak ispat kabiliyeti varsa, felsefi ve bilimsel alanlar buna dahildir, o ispette kalıcıdır. İnanç, bir anlamda fikir, bu inancın doğruluğunu kabulde ısrar, bu istikamette yapılan amel, eylem, gibi üç boyuta eklenmiş dördüncüsü olan itirazlara cevap verebilme ve ispat kabiliyeti, meseleyi kalıcı kılan önemli boyutlardır. Toplumsal kanunlar, dinleri ne kadar korursa korusun, din denilenlerin çoğu ya tamamen, ya da değişerek kaybolup gitmişlerdir. Bilimin gelişmesi, bilgi ve görgünün artışı, mantığın gelişmesi, dinlerin çoğunu eleyebilmiştir. Sosyal değişmenin bütün acımasızlığına, teknoloji artışının tahakkümüne, insan cinsinin bozulma ve tutarsızlıklarına rağmen, hakikati ifade eden din, kalıcı olacaktır. Bir kısmı da hakiki manevi otoritenin eteğinde ve çevresinde yer alarak, kendilerini devam ettirebilmişlerdir. Dine bütüncül bakış konusunu ilerleterek, dinin önce psikolojik yapısına, sonra işlevsel yapısına bakalım ve anlamayı, algılamayı ve bilgi edinmeyi bu yoldan tasnife çalışalım. Dinin temel yapısı şudur. Bir iman, bu alan, duygu, zihni unsur, akıl ve iradeden ibarettir. Akıl, kişinin kendi kendisiyle, başkalarıyla, tabiatla ve üstün varlıkla fikri ve ameli ilişkilerini düzenler ve tutarlılığını korur. İki ibadet, imanın davranışa dönüşmesidir. Üç toplumsal dinamikler, bunlar ideolojiler, kültürel ilişkiler ve siyaset olarak teşekkül eder ve açılır. Dinin genel psikolojik yapısı şöyledir. Bir duygu, sevgi, nefret, mutluluk ve benzeri. İki zihni yapı, algı, akıl, gerçek ve ideal çaprazı, gerçek ve idealin kesiştiği nokta. Üç ibadet ve ibadetin karakteri, yönelinen varlık, yönelen ve yönelme şekli. Dinin işlevsel yapısına bakacak olursak, dinin en önemli işlevi hayata anlam vermek ve gönül huzuru sağlamaktır. Ayrıca sosyal bütünleşme, dayanışma, yardımlaşma ve kontrol görevini ifade eder. Dünyevi davranış ve kurumları meşrulaştırır. İnsanları yabancılaşmadan alıkor. Toplumsal ahlak ve değerlere kaynaklık görevi yapar. Dini algılama, anlama ve bilgi edinme olarak da üç alan mevcut olup, üçü birlikte bulunur. Bir ilahiyat, normatif, yani değer yargılı, olan boyuttur. İki din bilimleri, dini olay bilim, yani din fenomenolojisi, dinler tarihi, din psikolojisi, Din antropolojisi ve din sosyolojisi olarak bilimsel boyuttur. Üç din felsefesi, normatif ve bilimsel alanın ikisine birden felsefi bakıştır. c. Allah alem insan ve dinler. Dinler arasındaki ilişki ve farklılıklar, şu üç kavramın anlaşılması ile ve bu üç kavrama ait alanların birbiriyle ilişkisi içinde değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bir Allah, mutlak ve üstün varlık. İki insan. Üç alem, kainat, evren. Bunların ilişkilendirilmesi, bunlara ait algı ve kabul edişler, dinlerin benzerliğini ve farklılığını ortaya koymaktadır. Peygamberlik ve ahiret anlayışları da, farklılıkları belirleyicidirler. İptiday dinlerin anlayışında ilah, alemden, yani tabiat veya eşyadan ayrılmamıştır. İnsan-ilah ilişkisi, insan-eşya ilişkisi içindedir. Bu dinlerde yaratma, peygamber, ahirette lakileri yer almamaktadır. İyi olmak gibi ahlaki anlamlar, uyumla ve bütünleşme ile alakalıdır ve ancak böyle anlaşılabilir, din kutsalın içine yerleşmiştir ve kutsal kategorisi, her alana yayılmıştır. Kutsal, parçalanması, bölünmesi, ayrıştırılması, analiz edilmesi, anlaşılması, tartışılması, bilgi alanına çekilmesi mümkün olmayan, Sırlar ihtiva eden, kudreti kendinden olan alandır, sadece inanılır, itaat edilir ve saygı gösterilir. Kutsal üç türlüdür, tenzihi, yani her şeyden münezzeh kılmak, tek simi, yani onu cisimde, bedende maddi varlıkta görmek, itibari yani izafi, öyle kabul etme, toplumsal ve sembolik yargı. Bayrak kutsaldır, vatan kutsaldır, zemzem suyu kutsaldır gibi. İptiday dinler teksimi ve itibari kutsala aittirler ve din kutsalın içindedir. Evrensel dinde kutsal, dinin içindedir. Hint düşüncesinde, iptiday dinlerdeki durumun derinleşmiş ve zenginleşmiş şekillerini görüyoruz. İptiday dinlerde bulunmayanlar, yani yaratma, peygamberlik, ahiret inanışı gibi, burada da bulunmamaktadır. Ahiret anlayışı yerine tenasüh geçmiştir. Musevilikte ilah, kavmin başkanı veya aileden biri gibidir. Ancak kendi ailesi dışındakileri parya gibi gören kabilevi bir ilahdır. Münasebetlerde aile fertleri münasebetine benzer. Onunla güreşilebilir, örneğin Hazreti Yakub'un Yehova ile güreşmesi gibi, ondan söz alınır, ahit. Kavim kayırılmıştır ve imtiyaz sahibidir. Tevrat, kan ve leş yemeyesiniz, ama onu bir garibe verebilir veya bir yabancıya satabilirsin. Çünkü sen Rabbe mukaddes bir kavimsin der. İslam'a göre Yahudiler, Allah'ı gereği gibi tanımadılar, yani inanmadılar. Kitabı da, Tevrat'ı, bozup, bazılarını yazıp bazılarını gizlediler. Bu şekliyle kitabı, kavimleri için referans olarak kullandılar. Yahudi kanaat ve karakteri, Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Bu, onların, ümmiler hakkında bizim aleyhimize bir sorumluluk yoktur demelerindendir ve Allah'a karşı bile bile yalan söylerler ayetiyle kavmi hasredicilik anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre Yahudiler gerçek Tevrat'a inanmadılar. Yahudiler, Allah'ı gereği gibi tanımadılar, çünkü Allah bir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur, bir hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? ki siz onu parça parça kağıtlar yapıyorsunuz bunları ortaya atıyorsunuz ve birçoğunu da gizliyorsunuz Bununla beraber şimdi size ne sizin ne atalarınızın bilmediği hakikatler öğretilmekte Sen Allah de sonra bırak onları daldıkları batakta oynaya dursunlar Enam 91 Hristiyanlıkta ilah anlayışı ve ilah insan ilişkisi temelde Yahudilikten farklı değildir Sadece aile tanımı genişlemiş, bütün insanlık ailesi olmuştur. İlişki baba-oğul ilişkisine dönüşmüştür. İncil'de geçen göklerdeki babamız, biz onun çocuklarıyız ifadeleri, ne kadar mecaz, sembolik maksat güderse gütsün, bir aile ilişkisini yansıtmaktadır. Ailenin bir ferdi olarak ilah-insan ilişkisindeki anlayışlar, acaba eski Yunan'daki anlayışlarla bir benzerlik teşkil ediyor mu? Eski Yunan'da iş bölümü içinde düşünülen tanrılar, aynı zamanda bir aile fertleri gibidir. Baş tanrı Zeus'tur. Güzellik tanrıçası Afrodit, hırsızları koruyan tanrı ise Hermes'tir. Daha birçok tanrı ve tanrıça vardır. Her birinin görev alanı farklıdır. Yarı tanrı, yarı insan temsilleri de olmuştur. Tanrılaşan bazı imparatorlarda olduğu gibi. Tanrılar evlenir ve çocukları olur. Aynı zamanda ölürler. Burada soru şudur. Tarihi sıraya göre, Yahudi-Yunan-Hristiyan düşünceleri arasında bir etki söz konusu edilebilir mi? İptiday dinlerdeki komünyon ayinleri, şekil değiştirerek, Yahudilik ve Hristiyanlık içinde yer almış görünüyor. Bilindiği gibi komünyon ayini, totem ile klan üyeleri arasındaki cevher birliğini arttırma için yapılan ayindir. Kendisinde mana kudreti bulunduğuna inanılan ve ona dokunması yasak olan totemle temas kurulur. Totem hayvan ise belirli günlerde kesilip eti paylaşılarak yenir. Ondaki kutsallığın kendilerine geçtiğine inanılır. Böylece aralarında cevher birliği arttırılmış olur. Şimdi bu inanç düzeni açısından Yahudilik ve Hristiyanlığa bakalım. Yahudilikte kurban kesildikten sonra yakılır. Çünkü dumanı Yehova'ya ulaşacaktır. Hristiyanlıkta Hazreti İsa, yani oğul, kendisini bütün insanlığın kurtuluşu için kurban etmiştir. Hazreti İsa kurban olarak kutsallığa katılmış olur ve diğer insanların da sembolik kurbanla, diyet kurbanla demek de mümkündür. Hazreti İsa'nın bedenine ve dolayısıyla da kutsallığa katılması sağlanmıştır. Bu iş kilise ayini sırasında kutsanmış olan ekmek ve şarap kullanımı ile olur. Biri Hazreti İsa'nın etini, diğeri kanını sembolleştirmiştir. Böylece Hazreti İsa'nın kutsallığı paylaşılan bir kurban olmuş olur. Kutsal kavramının, dinlerin ayırdedicilerinden olduğunu söylemiştik. İptiday dinlerde din kutsalın içindedir. Yahudilik ve Hristiyanlıkta, mevcut halleriyle, bundan kurtulunamadığını görüyoruz. Sadece kutsallık, eşya, bitki ve hayvandan insana yükselmiştir. İslam'da ise kutsal tenzihi olup, sadece Allah'a aittir. Onu her şeyden münezzeh kılmaktır. İtibari kutsallar gerçek kutsal değildir. Teksimi, simi, maddeleşmiş, bedenleşmiş, kutsal ise reddedilmiştir ve hatta bununla mücadele edilmiştir. Buradan şu hususa yolumuz çıkar ki, üstün varlık ile ilişkilerde, aracı kişi ve kurumlarda dinler arası farklılıkların belirleyicilerinden olacaktır. İptiday dinlerde aracılar, büyücü, şaman, kam ve benzeri gibi görevlilerdir. Bunlara kutsallık atfedilmese bile, işi bilen, marifetli kişilerdir. Babil'deki din adamları, Firavunlar dönemi Mısır'daki rahipler aracılık görevini yaparlardı. Musevilikte ruhbana Rab şeklinde unvan verilmesi, Hristiyanlıkta Allah ile insan arasına oğul kimliği verilen Hazreti İsa'nın ve sonra ona vekillik eden ruhban sınıfının girmesi, her iki dinde benzer bir aracılık ilişkisinin varlığını göstermektedir. Dinlere göre insanın durumu ve önemi farklıdır. Bu farklılık, dinlerin önemli araçlarından biridir. İptiday dinlerde, özellikle totemik inanışlarda, insan ile kutsal ilişkisi inişli çıkışlıdır. Bazen mesafe vardır, bazen de insan kutsal olanla özdeşleşir. Bir klan ferdi mesela ayıdır ki bu hem insan hem totemdir. Hint düşüncesinde insan, kastlara, katı ve aşılmaz sınıflara, ayrılan bir kesimin insanıdır. Brahman'ın ayağından yaratılmış olan Parya, bir çeşit köle, insanla hayvan arası bir yerdedir. Hint düşüncesinde ayrıca insan, tenasül zinciri içinde sabit olmayan bir halkadır. Dolayısıyla önemsizdir. Amellerine göre, her türlü varlık kalıbıyla tekrar tekrar dünyaya gelir. Kadının özel olarak hiçbir değeri yoktur. Nirvana'ya ulaşan insan, değer kazanıyor gibi bir çelişki içinde görünse de, gerçekte ulaştığı farz edilen makamla artık insan değildir. Esasen ulaşılan makam hiçliktir. Çünkü Tanrı anlayışı yoktur. Yahudilik ve Hristiyanlıkta insan değerli bir varlıktır. Ama ya Tanrı ile bir laubalilik içindedir veya onun yerine geçer. Oğul veya Rab olur. Yahudilikte insan kavmiyetçi bir anlayışla, kendileri ile diğer insanları ayırmışlardır. Diğer insanlar, gerçek önemini ve değerini, bu inanç sisteminde yitirmişlerdir. Hristiyanlıkta ise, insanla Tanrı yer değiştirmeye aday haline gelmiştir. Batı düşüncesi, dinden uzaklaşıp felsefeye yol bulunca, Tanrı'nın yerine geçen insan, Tanrı'yı tamamen ortadan kaldırmış veya öldürmüş, niçede olduğu gibi, yahut Tanrı Silikhal'e gelmiş, insan merkezli bir varlık anlayışı, yani hümani doğmuştur. İptiday dinlerde peygamberlik anlayışı yoktur. Yahudilikte peygamber tanrı konusunda olduğu gibi aileden biridir ve icabında itibar edilmeyebilen biridir. Hazreti Harun'u Yahudiler dinlemiyor, itaat etmiyorlardı. Peygamber sıradan bir insan yerine de konabilmiştir. Mesela kendisine zina isnat edilebilir. Yani Hazreti Lut örneği. Hristiyanlıkta ruhban peygamber yerine geçmiştir. Hazreti İsa Rab Paulus onun peygamberi durumundadır. Ahiret inancı da farklılık belirleyicilerindendir. İptiday dinlerde ahiret anlayışı, insan kılan eşya düzeni içinde, kutsallık mertebesiyle gizlenmiştir. Bu dünyanın dışında başka bir dünya, yani ahiret anlayışı yoktur. Eski Mısır ve Orta Asya'da olduğu gibi, eski toplumların dini anlayışlarında, mumyalamak veya ölüyü eşyalarıyla gömmek, bir çeşit ahiret anlayışını gündeme getirmektedir. Yahudilik ve Hristiyanlıkta ahiret anlayışı belirginleşmiştir. Aynı farklılık konuları üzerinden İslam'a bakarsak, İslam'da farklılık, Allah anlayışı ile başlar. İslam'da Allah anlayışı, eşi, benzeri, başkası olmayan anlamında tek, ortak koşulamayan, yaratıcı, mutlak kudret sahibi, sonsuz, ezeli, ebedi varlık anlayışıdır. Sıfatlarıyla ve isimleriyle algımıza yaklaştırılmıştır. Rahman ve Rahim, mutlak ilim ve irade sahibi gibi. Ona inanılır ve teslim olunur. Varlık alemi O'nun yaratmasıyla olmuştur. Her şeyin gelişi O'ndan, gidişi O'nadır. Her zerre O'nun mesajını ve ayetini taşır. Özel olarak insanlardan istediğini ve insanların inanması, bilmesi ve yapması gerekenleri, seçtiği insanlara vahiy yoluyla bildirmiştir. Son vahiy külliyatı, değiştirilmeksizin, eksiksiz, yanlışsız kitap haline, yani Kur'an, getirilmiştir. Yaratma çok önemli bir kavramdır ve Kur'an-ı Kerim'de fatara, yani bir işi ilk defa icat etti, yarattı, halaka yani yarattı, bedi, yani başlattı, vaka, yani vuku buldurttu, sanaa, yani yaptı gibi birden fazla kavram ile anlatılmıştır. Yok iken yaratmak, başlatmak veya bir şeyi bir şeyden yaratmak şeklinde sıralanmıştır. İslam'ın belirttiği bir şeyi bir şeyden yaratmanın evrimciliğin kullandığı oluşmakla ilgisi yoktur. Biri kendiliğinden olmak, değişmek anlamını taşımakta İslam'da ise mutlak irade ile oluşturulmak anlamına gelmektedir. Akıl ve bilmek çok önemlidir ve akıl işin içinde olduğuna göre metafizik var demektir. İslam'ın dışındaki dinlerde Aklı son sınırına kadar kullanma, gerçek anlamda metafizik ve bunlar dolayısıyla dini anlamda akıl yürütme ve mantık hemen hemen yer almamıştır. Metafiziğin varlığı, eşya ve tabiatın aşıldığının bir göstergesidir. Diğer dinlerde metafizik, insan, eşya ve tabiattan öte geçememiş, bunlara üstün güç ve şekil vermekten ibaret olmuştur. Hristiyanlıkta bile Tanrı, İsa'nın şahsından öte geçmekte tereddüt ve çelişki içinde kalmıştır. Batı felsefesi belki de böyle bir din anlayışına alternatif veya telafi olarak doğmuştur. Dini, felsefi açıdan anlama ve yorumlamaya bakarsak, Allah ile alem arasında temel bir ayrım yapılmış, bu ayrımın zaruri ve mümkün kavramlarıyla ortaya konmuş olduğunu görürüz. Allah zaruri varlıktır, alem mümkün varlıktır. Farabi, İbni Rüşt, el kaindi İbni Sina gibi İslam filozoflarında özellikle bu anlayış görülür. Bunlar alemi de Allah gibi ezeli saymışlardır. Çünkü onun yaratması da ezelidir ve hiçbir zaman bu sıfat atıl kalmamış, tatile girmemiştir. Ehli sünnetin Allah-alem ayrımının İslam'a uygunluğuna katıldığını, fakat alemin ezeliliği anlayışını reddettiğini burada zikretmeliyiz. Gerçekte İslam filozoflarındaki alemin ezeliliği maddeci felsefenin madde ezeliliği ile karıştırılmamalıdır. Birinde alem Allah iledir, diğerinde yalnızdır. Dinlerdeki ediciliğin kaynağını Allah insan alem ilişkisinde aramak gerekir. İnsanı alemden çıkarırsak veya tersine alemin içine katarsak geriye Allah ve alem kalır ki bu durumda din ortadan kalkmış olur. Çünkü din insan içindir. İnsan, bedeniyle aleme aittir ama ruhuyla, algılaması ve inancıyla alemden ayrılır. İslam'da insan, bir taraftan Allah'tan gelen alemin kanunlarına, diğer taraftan Allah'ın insan için koymuş olduğu özel kanunlara tabidir. İnsanın ortadan kaldırılmasıyla dinin de ortadan kalkacağını, çünkü dinin insan için olduğunu söylerken, Sufi düşüncenin sınır ötesi hallerine bir parantez açmak durumundayız. Sınırı aşan Sufilerden bazıları, tezahürlerle çıktıkları mertebeleri aşarak Allah'ın varlığı ile birleşmek yoluna girme tefekküründe ve hal iddiasında olunca, onlar içinde din ortadan kalkmış olur. Artık sorumluluk, dini vecibeler, ibadet gibi uygulamalar yok olmuş olur. Nitekim bunu ifade edenler, yani sorumluluğun kalktığını söyleyenler de olmuştur. O insanlar artık sorumlu, mükellef, değildirler. Daha ileri giderek söyleyebiliriz ki, ruhende olsa, tanrılaşmış insanlar söz konusu olunca, artık kim kime ibadet, yani kulluk, edecektir? Eğer bu durumu bizlerin anlayamadığı, hale erişmeden bilinemeyeceği, bu işe dıştan bakıldığı söylenecekse, dinin bünyesinde imtiyazlar teşekkül edecek demektir. Akılları miktarınca bu kadar farka götürmez kanaatindeyiz. Bir başka yönden dini sır cemiyeti veya sırların olduğu müessese haline getirmemek gerekir. Fena, yani Allah'ta fani olma, nazariyesiyle, insanın Allah'ta veya Allah'la yaşaması kastediliyorsa, bununla özdeşleşme, aynileşme, kastedilmiş olmaz. Ben size şah damarınızdan daha yakınım ayetindeki yakın kavramı bile aynileşmeye ters düşer. Yakınlık ayrı, aynilik ayrıdır. Hangi derecesi olursa olsun, cennetin varlığı da aynı iyileşmeye yer vermeyen bir vaattir. Galiba bu durum bir çeşit sarhoşluğa benziyor. Mevlana Celaleddin bunu isabetli bir şekilde anlatmıştır. Şemsi Tebrizi'nin Hazreti Peygamber ve Hallak Mukayesi ile ilgili soruya, biri der ya, ne kadar su gelse, doydum demez, diğeri küçük bir havuz taşınca kendini sudan ibaret zanneder derken, Kafa ve gönül Allah'la dolunca daha da yakınlaşmayı bırakıp kendini o zannetmektedir. Bu da bir çeşit sekir halidir. İslam'da insan çok önemlidir. Ancak yaratıktır ve şerefli ve üstün bir yaratıktır. Tabiat düzeninin sıradan bir parçası değildir. Fakat hümanizmindeki gibi putlaştırılmamıştır. İnsan gururu Allah'ın haşmeti ve kudreti karşısında kesin bir ifadeyle aşağılanmıştır kibirlilik ve kendini beğenmişlik kötülenmiştir. Fakat öte yandan ilahi kudrete sığınıp, harekete geçmekten kaçınmak isteyenler, reddedilmiş, temel hürriyet ve sorumluluk tasvir edilmiştir. İnsanın, teşebbüsü elinde tutmasının zorunlu olduğu duygusu açık bir şekilde kabul edilmiş, umutsuzluklar reddedilmiştir. İnsan bazen üstünlüğünü kaybedip aşağıların aşağısına düşebilir, hayvandan aşağı seviyeyi hak edebilir. Ama yine de fıtratına ve gayesine göre ele alınması gerektiği için eşrefi mahlukattır, yaratıkların en şereflisi. Dolayısıyla insan, diğer yaratıklardan daha imtiyazlıdır ve kendisine diğer yaratıkların hizmet ettiği bir varlıktır. Ancak bu imtiyaz nispetinde, başta Allah'a karşı olmak üzere sorumludur. Çünkü O'nun halifesidir. Bir taraftan kul, bir taraftan halifedir. Burada bir çelişki yoktur. Dünya söz konusu olunca halife, din söz konusu olduğunda kuldur. Anlam insan içindir, din ve ahiret insan içindir. Sorumluluk ve sınavda insan içindir. İnsanın yaratılışında ve Allah ve varlıklarla ilişkisinde, Kur'an'ı iki bilgi vardır, biri yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan dökecek bir varlığın, adeta itiraz eder gibi neden yaratıldığına dair soru soran meleklere verilen cevaptır. Sizin bilmediğinizi ben bilirim, Bakara 30, diğeri insanın sorumluluk yüklenmesidir. İnsan dışındakiler bu sorumluluğu, emaneti, yüklenmemiş, insan yüklenmiştir. Allah, Kur'an'da bu davranışı, insanın zalim ve cahil oluşuna bağlamıştır. Ahzab 72. Fazlur Rahman bunu tatlı bir eleştiri olarak değerlendirir tatlı bir eleştiri mi, yoksa yüklenecek özelliklere sahip olma, sadece insana verilmiştir ve buna zalimlik ve cahillik de dahildir, demek midir, bilmiyoruz. Batılı fikir adamlarının da fark ettiği gibi, İslam'da kişinin Allah'la ilişkisi, aynı zamanda insanlarla ilişkisine bağlıdır. İslam itikadı ve İslam hukuku, aynı iradenin değişik veçeleri olarak algılanır. Maddi ve manevinin, dini ve dünyevinin, Kamusal ve özel alanın ayırımı yapılmaz, talepler birlikte tasavvur edilir. İnsanı aradan çıkarırsak, din ortadan kalkacağı gibi, ne Allah'ın kabulü, ne alemin algılanması ve bilinmesi kalır. Ben var mıyım, yok muyum? derken, ancak bir varlığa göre, bir varlığa kıyasla bu soruyu sorabiliriz. Var olmayan biri zaten bu soruyu soramaz. Bu soruyu sorması için evvela var olması gerekir. Descartes'da olduğu üzere, düşünüyorum, o halde varım, aslında soruyu sorduğuma göre varım demektir ve böylece yokluk söz konusu olamaz. Eğer yoksam, düşünemem ve vara doğru yönelemem. Yoktan var çıkmayacağı gibi, yokun farkına varılmasından nasıl söz edilebilir? Bu gibi yanlışlıkları, tasavvufi düşüncede de yapanlar olmuştur. allah insan alem, üçü de bir ve aynıdır demekle, yapan tezim yapmış oluruz yani Spinoza ve benzerlerinde olduğu gibi, ya vahdet-i vücutçuluk yapmış oluruz, yani Muhyiddin İbni Arabi ve benzerlerinde olduğu gibi. Vahdet-i vücutçuluğun Hindistan için doğru olacağı, oradaki Hindu Panteizmi ile uyuşacağı, esasen bu işte onun etkisi olduğu üzerinde duranların değerlendirmeleri en azından tartışmaya değer durumdadır. Bizler ve alem, onun şahitleriyiz, onun aynısı değiliz. Aynı olma durumunda yaratma ortadan kalkar, oysa yaratma gerçektir ve önemli bir konudur. İslam buna vurgu yapmıştır. Yaratma kavramı ortadan kalktığında, madde ezeli ve ebedi olmuş olur. Allah yoktur diyen materyalizmden farksız hale gelinir. Dikkat çekici bir husus, İslam'da alemin bilinen demek olmasıdır. Başka hiçbir dinde ve felsefede, varlık için böyle bir kavram yoktur. Alemi tasavvura bağlayıp, âlem benim tasavvurumdan ibarettir diyenler, bu sefer alemi sücenin tasavvurundan ibaret sayarak ortadan kaldırmışlar, süceyi sonsuzca büyütmüşlerdir. Kozmos, yani düzen, veya evren kavramlarında da bilmek yahut bundan türeyen bir kavram bulunmamaktadır. İnsan ile alem arasındaki yakın ilişki, bilen bilinen arasında gizlenmiştir. Alem, ilim, alim, malum hep aynı anlamdan türemişlerdir. 18 bin alem, hayvanlar alemi, bitkiler alemi gibi kavramlardaki alem, bilen bilinen ilişkisini ve algılama, anlama, bilme meselesini işaret etmektedir. Alemlerin Rabbi, alemlerin terbiye edicisi, olgunlaştırıcısı, kavramının da yalnız İslam'da üzerinde durulmuştur. Yaratma, özdeşliği kaldırır, mesafeyi ise özel kılar. Terbiye de mesafeyi özel kılmaktadır. Allah alem insan aynı iyileştiğinde yaratma kalktığı gibi, terbiye etmekte, eğitim, ortadan kalkmış olur. Mutlak varlığın kendi kendini terbiye etmesi söz konusu olamaz. Biz o değiliz, onun parçası da değiliz, fakat başka kaynaktan da gelmedik, ondan ayrı değiliz. O yarattığı için ondan ayrı değiliz, ama aynı da değiliz. Özel bir ilişki içindeyiz. Özdeşlik ile mesafe iki önemli meseledir. Biz ne oyuz, ne onun parçasıyız, ne de ondan uzağız. Şirk mesafe fazlalığından ve bu sebeple de araya aracıların girmesinden kaynaklanıyor ve sonunda idrak yanılmasına dönüşüyor. Bizden çok uzakta ve ona erişilemez kanaati, giderek onu tanımamaya yol açıyor veya aracılar konarak onu kabul silikleşiyor, ortak veya ortaklar onun yerine geçiyor. Şirk, mesafenin artışının doğal uzantısı olarak ona ulaştıracak aracılara ihtiyacın ortaya çıkışı şeklinde de anlaşılabilir. Buradan, ya kaba çerçevede ilah kutsal figürleri, tasvirleri, yontuları doğmakta, ihtiyacı gidermekte, ya da tabiat, bilim, akıl gibi alanlar giderek inceltilmiş ve beceri kazandırılmış bir şirk haline dönüşebilmektedir. Uzak mesafeden de olsa, silikleşmiş şekle de girse Allah'tan bağlar tamamen kopmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de, müşriklere şunları kim yarattı diye sorarsan, Allah'tır derler anlamındaki ayet, böyle bir anlayışı işaret etmektedir. Ne olursa olsun, hangisi bulunursa bulunsun, İslam'da şirk ve her türlü aracı reddedilmiştir. Ruhban kabul edilmemiştir. Ruhbana, yani rahipler sınıfına, kutsallık, yanılmazlık, dinden çıkarma veya dine kabul etme, günah bağışlama gibi özellik ve yetkiler verilmemektedir. İslam'ın böyle bir anlayışla birlikte düşünülmesi mümkün değildir. Yaratıcı ile kulun arasında aracıyı gerektiren hiçbir uzaklığın, yabancılığın olmadığı, dua ve ibadetin doğrudan ona yapılacağı bildirilmiştir ve bizim şuurumuza uygun olan budur. İlişki kul ve yaratıcı ilişkisidir. Kul ile yaratıcısı arasında özdeşlik ya da laubalilik olmamakla birlikte, yakınlık söz konusudur. Yaratıcının kuluna yakınlığı, şah damarından daha yakın şeklinde tanımlanmıştır. Yani kuluna, o kulun kendisinden daha yakındır. Bir kimse Yahudilikte olduğu gibi bir kavmin üyesi olarak, yahut Hristiyanlıktaki gibi, insanlık ailesinin bir ferdi olarak ve aracılarla değil, yaratıcının huzurunda kendisi olarak durur, Allah ile kul arasında düzenli aralıklarla zikir, anma, ve itaat, tapınma, yani namaz ve diğer ibadetler, her ihtimale karşı unutmaya ve ilişkiyi kesmeye karşı konulmuş bir garantidir. Gerçekte her dinde ibadetin anlamı budur ama yönelinen varlığın kendisi ve ilişkisinin orijinalliği, meseleyi ayırt edicidir. O, bir defa yaratmış ve sonra kendi haline bırakmış olmadığı için, kulları ile münasebetin kesilmesi onun iradesine terstir. O kendisiyle sürekli saygı ve sevgi içinde konuşulmasını istemektedir. Zikir bu demektir. Kur'an okumak bu demektir. Dua da böyledir. Bizlerin yatarken, otururken, ayaktayken onu anmanızı istemektedir. Her derdin, her üzüntünün, her mutluluğun ona açılması istenmiştir. Onunla daima sohbet halinde olmamız istenmiştir. İşimizi yaparken de, bir şey icat ederken de, bilgi üretirken de, yiyip içerken de, ondan gafil olmamamızı istemiştir. Niçin, öyle istemiştir? Sebep aramak, mutlak iradenin iradesini bir yerlere bağlamak anlamına gelir. Ama biz aklımızı tatmin için sebepler ihdas edebiliriz. Onun hikmetlerini anlamayabiliriz, fakat bize ve aleme dönük tarafıyla, bu sebep kurkalamasının bir sakıncası yoktur. Elbette her şey bu ideal üzere cereyan etmez. Zaten böyle bir standart seviye istenmemiş gibidir. Bu iş insanların kendi seviyelerine, isteklerine, algılamalarına bırakılmıştır. Bu konuda insanlar birkaç sınıfa ayrılmış görünüyor. Kimi, yukarıda değindiğimiz ideali yerine getirir. Kimi form ve formalitelere bağlı kalarak işi geçiştirir. Kimi de o, nu unutur, ondan habersiz olarak yaşar. Bunların içinden zaman zaman hatırlayanlar ve uyananlar olabilir. Kimileri de ona eş ve ortaklar koşar, şirk. Kimileri hakikati örter ve reddeder, küfür. Ama bunlar da ortak koşanlardandır. Çünkü en yukarıya çıkardıkları ve ona eş tuttukları bir şeyler vardır. Dolayısıyla küfür ile şirk bir yerde özdeşleşir. İslam'da inanca göre sosyal kategoriler teşekkül etmektedir ki, iptiday dinlerde bu kategoriler yoktur. Diğer dinlerde mevcuttur ama belirgin değildir. Mümin, kafir, müşrik, münafık, fasık gibi kategoriler, İslam'da yerine oturtulmuştur. Daha önce belirttiğimiz ayırt edicilerden peygamberlik müessesesi İslam'da çok önemlidir. Bütün peygamberlere inanmak gerekir. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmak tevhid akidesinin gereğidir. İptiday dinlerde ve haend inanç sisteminde peygamber bulunmadığını, Yahudilik ve Hristiyanlıkta belirgin olmadığını, olanın da sıradan, laubalilikle karşılanan, çoğu kez sözü dinlenmeyen kimseler olduğunu belirtmiştik. İslam'da bu müesseseye önem verilmesinin birinci sebebi, vahiy meselesi ve peygamberin örnek bir tip olmasıdır. Peygamberi kabul etmeyince veya önemsemeyince, vahiy kabul etmekte ortadan kalkar. Dolayısıyla Allah inancıyla başlamış olan dini sistem çöker ve felsefi kanaatlere dönüşür. Oysa peygamber her konuda örnek insandır, inanılır, sevilir ve sayılır, din, peygamber sayesinde insani, sosyal, kültürel, tarihi bir müessese haline gelmektedir. Bir bakıma din, peygamber vasıtasıyla gökten yere inmekte ve toplum içine girmektedir. Ahiret inancı, İslam'da öne çıkarılmış, ahiret hayatı ayrıntılandırılmıştır. Ahiret inancı, Allah'a ve ahiret gününe inanan şeklinde Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde birlikte zikredilmektedir. Bunun sebebi, ikisinin de gayb alemine inanma içinde yer almasıdır. Ayrıca Allah'a inanıp ahiret gününe inanmama, felsefede deist denilen kimselerin durumuna düşmemek içindir. Ciyincek Russo örneğinde olduğu gibi. Russo, Allah'a inandığını söyler ve Emil eserinde maddecilere sayfalarca cevap verir. Fakat dini, tabii din kabul etmiş, insanı tabiat haline aktarmış ve kurumsal dine inanmamış ve peygamberler için sahtekardırlar demiştir. Ahirete inanmamak, Allah'a inanmayı önemsiz kılar. Dini sadece felsefi bir kanaat haline düşürür. Böyle bir durumda, geleceği ve adaleti de ortadan kaldırmaktadır sorumluluğu önemsiz kılmaktadır. Bu dünyadaki düzen ya korku ve baskı sistemine ya menfaat manzumesine dönüşmüş olabilmektedir. Kaçak ve kaçamaklar, ele geçirilememiş suç sahiplerinin yaptıkları, gizli yapılan işler, fark edilemeyen kötülükler ister istemez kazanç hanesine geçmiş olmakta ancak ahiret sayesinde her şeyi izafilikten kurtulmakta, adalet garantisi sağlanmış olmaktadır. Sekülerleşme dediğimiz dinden uzaklaşma ve dünyevileşme arttıkça din de buna uygun hale getirilen bir esnemeye maruz kalmakta, ferdileşmekte, kurumsallığını kaybetmekte, kültürleşme ve sosyal veraset özelliği zayıflamaktadır. Serbest piyasa ekonomisine dahil olan bir mal gibi tercihe, rekabete daha açık hale gelmektedir. Bu arada inanma ihtiyacının vazgeçilemez ve ortadan kaldırılamaz bir özellik oluşundan dolayı din benzerleri, şib din, dini sisteme katılmaktadır. Şib dinlerinde ilahları bulunmaktadır. Müzik ilahı filan, pop ilahı filan kız, futbol ilahı ve benzeri bir şarkıcıyı dinlemek için bilet bulamayan bir genç kızın etrafa dehşet saçması, sonunda intihara kalkması, şib dinin bağlılarını, bir çeşit müminlerini ifade etmektedir. Buradaki taasup ya da taraftarlık, gerçek dindekinden farksızdır. Bazen daha koyudur. gerçek dinde yaratana sığınma, içe kapanma, sabır gösterme, hoş görme, haksızlık yapmama gibi tavırlar, şibdinde şiddetli tepkilere dönüşmüş olabilmektedir. Futbol sahasındaki kavga ve cinayetler, şibdinin örneklerindendir. Buradaki tavırların, insan cinsinin tabiatından fıtri psikolojisinden sosyal şartlardan gelse de bir inançla birleşmiş olması önemlidir. 3. Kültür ve din, bu bölümde kültür meselesine bütün boyutlarıyla, bütün derinliği ve ayrıntılarıyla bakmaktan ziyade ki ne olduğu üzerinde yeterince durulacaktır din ile ilişkisi içinde yorumlama imkanı aranacaktır. a. Kültür nedir? Kültür kavramı insan bilimlerine sıkıca bağlanmıştır. Önceleri kullanılmış olan zihniyet, düşünce biçimi, gelenek ve hatta ideoloji gibi terimlerin yerini almıştır. Kavramın kullanımlarından biri, Batı'da aydınlanma felsefesinden kalmış bir mirastır ki, ilk çağdan beri birikmiş yazılı miras kültür diye adlandırılmaktadır. Diğeri antropolog ve etnologların baktığı ve özellikle E.B. Taylor'ın tanımladığı tarzdır. Antropolojik çerçevede olan bu tanıma göre kültür, bilgilerin, inançların, sanatların, değerlerin, kuralların, örf ve adetlerin, Toplumun üyesi olan insan tarafından sonradan kazanılmış bütün kapasite ve alışkanlıkların tümüdür. Bu iki anlam birlikte yaşamaya devam ediyor. Kültürlü adam dediğimiz zaman birinciyi, toplumun kültürel değerleri dediğimizde ikinci anlamı kastederiz. Kültürün birinci kullanımı, ilkel ve medeni şeklinde bir bölünmeye uygun düşse de, ikinci kullanım tabii veya medeni halklar şeklinde dünyanın paylaştırılmasına uygun düşmez. Aslında biraz sonra yapacağımız gibi, kültürün köklerine indiğimiz zaman, ikisinin de bir süreci ifade ettiği, ikincisinin bir merhale olduğu anlaşılacak, yorumlar bir yerde birleşecektir. İki kullanımda da, müşterek noktalar, kültürün insana has oluşu, bir kazanımı, öğrenmeyi, alışkanlığı, tekrarı, genişlemeyi, yayılmayı, değişmeyi ihtiva etmiş olmasıdır. Bir başka açıdan iddia edilen duruma göre kültür kavramı, üç alanı karşılar. Bir birincisi Fransız anlayışıdır. Burada kültür ve medeniyet aynı şeydir. Medenileşmenin çekirdeği olan ve insanı hayvandan ayıran evrensel süreç, yani medeniyet süreci, tabiatı kontrol etmeyi başarabilen teknik uygulamalarla, akılla, kültürü ve bilimi üretir. İlerleme fikri daha çok bu kültür anlayışının içine yerleşmiştir. İki ikincisi, birinciye zıt olarak Alman ve diğer Orta Avrupa anlayışında olanlarındır. Bunlara göre kültür, bir halkı diğerinden farklı kılan şeydir. Kaynağı halk geleneklerinde, tercihen orijinalliği garantileyen köylülerde bulunmaktadır. Üç üçüncü anlayış, sanat ve bilimleri içine almayan, Avrupalı geleneğin baş eserlerini kapsayan, açıkça ilk çağ Yunan Latine dayanan veya oraya yaklaşan her şeye ait yüksek kültür anlayışıdır. Bu üç anlayışa göre, kültürü hangi anlamda kullandığımızı belirtmezsek, terim kapalı ve belirsiz kalır. Bilimsel çerçeveye de uymayan üçüncü görüş olan seçkinci anlayışı görmezden gelirsek, diğer iki bakış açısı, birbirini tamamlayan ve fakat yine de köklere inme ihtiyacını gerektiren bakış açılarıdır. Kültür meselesini anlayabilmek için önce tabiat kavramından söz etmek gerekir. İnsan eliyle meydana gelmemiş her şeye ve her olaya tabiat diyoruz. İnsan eliyle meydana gelmiş her şeye de kültür diyeceğiz. Gerçekte kültür de tabiatın bir çeşit devamı ama insan eliyle devamıdır. Çünkü yaratılma ve oluşumlar, insan müdahalesiyle de olsa, aynı yere bağlıdır. Kültür kavramı gibi tabiat kavramı da batıda telaffuz edilmiş bir kavramdır. Kendine has gelişme kanunları olan, insan davranışları alanından ayrılan varlıkların ve olayların bütününü belirtir. Batı anlayışında tabiat, gerektiğinde oradan ayrılmak üzere orada yaşayan insanlar tarafından düşünülmüş bir yer olarak algılanır. İslam'da tabiat veya alem, Allah tarafından yaratılmış olup, oradaki kanunlar sünnetullah, Allah'ın adeti diye adlandırılır ve tabiat Allah'ın mesajını ve sanatını ihtiva eder ve yansıtır. İnsan dışındaki varlıkların, tabiat haline uyum sağlamış olarak yaratıldığı, çevresiyle birlikte kendi kendine yettiği, tabiatı aşma gibi bir niyet, istek, özellik ve kabiliyetleri olmadığı, daha önemlisi buna ihtiyaçları bulunmayacak şekilde yaratılmış olduğu, bildiğimiz bir gerçektir. İnsan ise böyle bir kabiliyete, özelliğe, niyet ve iradeye sahiptir ve tabiatı aşma ihtiyacı içindedir. Olmasaydı, insan da diğer canlılar gibi biyolojik bir düzen ve seviye içinde kalırdı. Tabiatıyla yaşayabilirse, 1 ila 2 yaşına kadar dik durup yürümeyi öğrenmesi, hemcinslerinin yardımıyladır. Konuşması için hemcinslerine, onların özel ilgisine ihtiyacı vardır. Kendine ait özelliklerin açığa çıkabilmesi için kendi cinsinden çevreye, aile ve benzeri, muhtaçtır. Potansiyel olarak sahip olduğu bütün özelliklerin açığa çıkabilmesi için, eğitim, dolayısıyla kültür ortamına muhtaçtır. İleride bu konu üzerinde örnekleriyle daha ayrıntılı durulacaktır. İnsan bir bakıma biyolojik olarak hayvandan daha geri ve zayıf olarak dünyaya gelmiş, kültür ve eğitimle tamamlanmıştır. Larvasından çıkan sinek, böcek, hemen kendi özelliklerini gösterir. Hayvanın zeka seviyesi arttıkça, kendi cinsinden olan yakınlarının eğitimine muhtaç olabilir, fakat bu çok kısa sürer ve hızla tamamlanır. Aslında bu olmasa da yine kendi özelliklerini gösterecektir. İhtimal ki, bu ilgi, anne-babanın, annelik-babalık içgüdülerinin tatminini karşılamak içindir. Kültürün iç şartları, biyoloji, nüfus gibi şartlardır. Dış şartları ise coğrafyadır. İnsanın bu konuda hayvandan farkı, bu şartlara pasif değil, aktif olarak katılması, aktif olarak cevap vermesidir. Şartlar her iki türde de mevcuttur ve önemlidir. Ancak hayvan, mesela iklime biyolojik olarak uygunlaştırılmış, deri altı yağ dokusu, sık kıllar, deri kalınlığı gibi, insan, vücuduna bir şeyler sarma, sonra da giyinme ile buna uymuştur. Şayet insan biyolojik olarak iklime uygun olarak yaratılmış olsaydı, giyim kültürü oluşmayacaktı. Tabiatıyla psikolojik faktörlerde buna katılır. Utanma gibi. Eğer nüfus artışı olmasaydı, iş bölümü, yazılı hukuk, eğitim sistemleri, teknoloji ihtiyacı olmayacaktı. Karşı karşıya konuşmaya eklediğimiz telekomunikasyonun uzaktan iletişim sebebi nüfus artışıdır. Öğrencileri, adayları teker teker sözlü sınav yapan insan, çokluk sebebiyle test sistemini doğurmuştur. Nüfus artışı ihtiyaçları dürtmüş, insan zihni bunlara çare ve çözüm üretmiş, tabiyattan istifade ederek tabiatı aşmıştır. Coğrafya yani tabii çevre kültürün dış şartlarındandır. Çevresinde bulunmayan bir bitkiye veya hayvana ait ne bir kelime, yani kavram ne onunla ilgili bir mesele oluşabilir. Buna sahip bir başka toplumdan sonradan nakledilmiş olabilir. Sıcak veya soğuk iklimler, deniz, ırmak veya dağlık ya da yayla oluşu, yağışlı, ormanlık ya da çöl bulunuşu, farklı kültürlerin teşkiline sebep olurlar. Daha doğrusu müşterek olanlara farklılıklar eklerler. Burada da tabiat aşılmıştır. Tabiatı aşma, kültür, insani hars, ekin, ziraat adını verdiğimiz bir üretimle gerçekleşmeye başlamıştır. Bu bakımdan kültüre, tabiata eklenmiş ikinci bir tabiat diyenler vardır. Bu, alışkanlıklar içinde kullanılan bir tabirdir. Aristo'nun alışkanlığı tanımlamasında olduğu gibi. Tabiatla kültür ilişkisinde akla gelen ilk soru şudur, tabiat mı kültürü belirliyor, kültür mü tabiata anlam veriyor? Bu sorunun cevabı, konu ilerledikçe kendiliğinden ortaya çıkacaktır. İnsan cinsi, olması gereken bir varlık olgunluğuna doğru, Sürekli eksikliğini tamamlamakta olan bir varlık cinsidir. Eğitime ihtiyacı da bu eksikliği tamamlamak demektir. Eğitimin ise ilk tabii sistemini kültür teşkil etmektedir, din denen büyük eğitim sistemi de bu birikimden faydalanmıştır. Kültür, insan zihninin, içinde yüzmek için kendi ürettiği bir deniz gibidir. Bu denizi topluca yaparlar, kültür fertlerin dışında mevcut değildir. Onu topluca üretenler ve onun varlığını sembolik olarak düzenleyenler, insanlardır. Kültür tabiata karşı oluşmuştur ve tekrarlarsak insana mahsustur. Diğer canlı varlıklarda olan şey, kazanılmış bilgi ve alışkanlıklar değil, içgüdüsel yönelimlerdir. Kültür, ilişkilerden doğar, ortak günlük hareketlerle şekillenir. İlişkiler ikidir, tabiatla, diğer insanlarla. Fertler önceden tespit edilmiş notalarla oynayan kuklalar değildir. Kendilerini karşılıklı etkileşimlerle, kurallar, anlaşmazlıklarla ve temsillerle ortaya çıkarıp belli eden sosyal aktörlerdir. Ortaya çıkaranların bizzat kendileri onları değiştirebilir, geliştirebilir ve dönüştürebilir. Karşılıklı etkileşimler, ferdidir ama sosyal ilişkilerin sinesinde gerçekleşirle. Sistemdeki mesafe, içinde kültürü yönlendirmek için grupların ve fertlerin özgürlüğünün süzüldüğü bir fasıldır. Sistemin dinamiğinde yapılandırma, bozma, yeniden yapılandırma kullanılır. Kültür her zaman bu üçlü hareket arasında şekillenen bir yapıdır. Ancak özgürlük sınırlıdır. Her kültür ürününü büyük oranda bilinçsiz ilişkisel olay olarak da düşünmelidir. Fert, sosyal aktör olarak, kültürün hazırlanmasına katılsa bile, Mizaç istikametinde keyfine göre, kültürünü seçmek veya değiştirmek konusunda özgür değildir. Sosyal şuur veya kolektif şuur denen şey, fert şuurlarını kuşatan, fertleri etkileyen, müeyyidesi olan şuurdur. Kültürle, buradaki örfler vesaire ile bu şuur somut olarak yansımıştır. Tarihi bir kökü de vardır. Aynı zamanda sosyal şuur altı, biz farkında olmadan, bize geçer. Şuur ve şuuraltı, din ile de beslenir. Şu anda kullanmış olduğumuz antropolojik ve sosyolojik kavramları, ilk insanlar içinde kullanmalı mıyız? Diğer deyişle ilk kültür kavramını kullanmaktan vazgeçecek miyiz? Vazgeçmeli miyiz? Kültürü ilk insan ve insanlardan başlattığımıza göre, ilk kültür kavramını elbette kullanabiliriz ve ilk kültür aynı zamanda orijinal kültür anlamına gelir. Şimdikilerin bütün küçük örnekleri ve basit şekilleri onlarda da mevcuttur. Zaten kültür, insanların hayvanlardan kökten farklı oldukları gerçeğine dayalıdır. İnsandaki farklılık, bilgi ve dil ile ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla aktarılırken, hayvanlarda genlerle taşınmaktadır. Gerçi, insanda bu iletişimi kurmaya ve aktarmaya yarayan bir insan tabiatı peşinen bulunur, ama bu her şeyin genlerle taşındığı anlamına gelmez. Bu konuda da tezler vardır ki ileride gözden geçireceğiz. Her şeyin genlerle taşınmadığının hemen söyleyeceğimiz kanıtı, kültürün değişmesi ve ilerlemesidir. Hayvanda ise sürekli tekrar vardır. Genlerle taşınması bunu gerektirir. Genlerin sürekli değişmesi, onu gen karakterinden çıkarır. Hayvanda otomatizm esastır. Bir örümcek, ağını binlerce yıl önce nasıl yapıyor idiyse, şimdi de aynen yapmaktadır. Gelecekte de böyle yapacaktır. Arının kovanını imal etmesi, ipek böceğinin kozasını örmesi de aynı şekildedir. Bütün hayvanlar bu yolu takip eder. Bu, program ve programlanmış olma demektir. İnsan ise mesela barınağını, giyimini, yemek kültürünü, değiştirip ilerletmekte, bilim, teknoloji, edebiyat, felsefe ve benzeri alanlarına yükselip durmaktadır. İnsan, verilen özellik ve kabiliyetlerle, Mevcut programın üstüne programlar eklemiş, bu programları kendisi imal etmiştir. Tarih boyunca tabiatı ve kendini nasıl idare edeceğini öğrenmek suretiyle, insanın bizzat meydana getirmiş olduğu esere kültür demek kadar, ikinci tabiat demek de mümkün olmuştur. Sonra ferdin kendisi bu kültürün kopyası olacaktır. Şu temel mesele gözden kaçırılamaz ki, tabiatta ve toplumda hiçbir şey sebepsiz olmamaktadır. Bu sebep ister aşkın, transandantal, bir varlığa bağlansın, ister inanmayanların iddiasına göre tabiatta ve dünyada mündemiş olsun, fark etmez. Demek istediğimiz, kültürde sebeplere dayalı bir determinizm alanıdır ki, tabiatta ve tabiatla yaşarken, toplumda ve toplumla yaşarken, ister onların bir parçası telakki edilsin, isterse bağımsızlık iddiasıyla karşımıza çıksın, zihni, bedeni ve duygusal ihtiyaçlar, bu alanın iç sebebini teşkil eder. Tabiat ve kültürdeki farklılık, insan ve insan olmayan arasındaki sınırdan kaynaklanmaktadır. İnsan cinsi, hayata ilk başladığında, elbiseli, aletli, kitaplı başlamamıştır. Bunları ve daha birçoğunu yapabilecek özellik ve kabiliyetle, hayat yolunda oluşturmuştur. Bu yol üzerinde insan, tavuk ve yumurta misaline döndü. İnsan, kültürü, kültür insanı meydana getirdi. Hayvanlarda içgüdü düzeni ile işler görülmekte ve tam isabetle eksiksiz görülmektedir. İdeal yoktur. İdeale göre alınabilecek eksiklik olsa bile farkında değildir. Hedefe tam isabet olduğu için ne ideal, ne eksiklik söz konusu olamaz. İnsan şuuru ise, isabetli olduğu kadar, isabetli olmayan, eksik ve yanlış olabilenlerle yüklüdür. Bu onu eksikliğini algılamaya, tamamlamaya, ileri götürmeye, geliştirmeye götürür ve nihayet ideale zorlar. Kültürde şuurun bu özelliği rol oynar. İnsan kültürle ayakta durur ve kültür böylece tabiata ilave edilmiş bir üst tabiat gibidir. Kendine yeni bir çevre edinmiştir. Dil, anlaşmayı sağlayacak, ileride yüksek seviyede kültür olaylarına da yol açacak, sanat, edebiyat, dini anlama ve benzeri bir üst tabiattır. İnanç sistemi de dil ile ifade edilecektir. İktisat, teknik hepsi böyledir. İhtiyaçlar biyolojik, sosyal, ruhu olmak üzere üç gruptur. Biyolojik ihtiyaçlar, gıda, iklime karşı giyinme, mesken gibilerdir. Kültür bu hususta imkan ve vasıta temin eder, bunları geliştirir ve genişletir, estetikleştirir, aynı zamanda bunların tarzı hakkında ölçüler, kurallar, normlar koyar. Mesela gıdanın hazırlanış ve pişirilme tarzı, bugün mutfak kültürü denmektedir ve her milletin farklıdır, giyim ve meskenin şekli ve estetiği, örf ve adetlerle tayin edilir. Sosyal ihtiyaçlar ve psikolojik olanlar da aynı yolu izlerler. Düşünme için bir sıçrama tahtası ve düşüncenin muhafaza usulü olan yazı bulununca, hafızanın artması, soyut, sembolik ve karmaşık düşüncenin hazırlanması kolaylaşmıştır. Kültür ve medeniyette ilerleyiş katlanarak gitmiştir. Sözlü kültürün yazılı kültüre geçişi, başta eğitim ve hukuk olmak üzere, bütün sosyal müesseseleri geliştirmiştir. İlksel insanın her zaman bir kültür üretiminde bulunduğu, fakat ilk edindiği kültürün, kapasitesiyle, aletleriyle, basit ve sade olduğu bilinen bir gerçektir. Taş aletler yaptı ve onları incelterek kazıcı aletlere çevirdi. Ölülerini gömdü. Ölülere ne yapılacağı, nasıl muamele edileceği önemli bir kültür olayıdır. Balık tuttu, meyveleri toplayıp yedi. Nelerin yenilip nelerin yenilmeyeceğini tespit etti. Birçok hayvanı evcilleştirdi, kendine arkadaş ve yardımcı yaptı. Önce parazit ekonomi dönemi yaşadı. Yani tabiatta hazır. Bulduğunu tüketti. Sonra kültürel patlamalar oldu. Aletlerde çeşitlenme, kemikten dikiş iğneleri, oklar, kazı kalemleri, Defne yaprağıyla cilalanmış yontma taşlar, vesaire. Ölüyü toprağa gömmede dini tören, mezar, mezarın kenarının bezenmesi. Rusya bölgesinde 28 bin yıl öncesine ait bir mezarda, fil dişinden 3 bin kadar inci ile süslenmiş elbiselerin gömülü olduğu görülmüştür. Boyunlarında ve bileklerinde hayvan kabuklarından gerdanlık ve bilezikler taşımışlardır. Yanlarında, hayvandan korunmak için kaynar suda düzeltilmiş olduğu tahmin edilen iki değnek, kemikten aletler bulunmuştur. Öbür dünya için tasarlandıkları bellidir. Kültür gittikçe ilerledi. Dilde ilerleme kaydedildi. Dil ile beyin birlikte gelişti. Uzmanlaşmış zihni bir kapasite ve sembolik zekanın unsuru, dildi. İhtiyaçlar kültürel patlamaları tahrik etti. İhtiyaçlar, yeni ihtiyaçları doğurdu ve adeta kültürün vazgeçilmez bir kaynağı ve biçimlendiricisi oldu. Mesela Aztekler, oyun pratikleri olarak tekerleğe benzer aletler kullanmıştı. Fakat tekerleğin icadı Azteklere değil, onu ulaşım ve nakliye için yani ihtiyaç için kullanan topluluklara mal edildi. İnsan, ilk sel dönemden itibaren faaliyetleri planlama ve bir şeyi gerçekleştirmekte, o şeyin zihni tasarımının yansıtılması demek olan tekniğe ait bir zekaya sahiptir ve alet imali üzerine böylece yoğunlaşmıştır. Yine insan, böyle bir zekaya sahip olmakla, sembolleşmenin başlangıcı olan bir sosyalliğe ve iletişimciliğe sahip olmuştur. Kültür, niteliği fert şuurlarını da ihtiva eden topluluk tarafından inşa edilmiş bir süreç olduğuna göre, Aynı topluluk teker teker fertlerin kimliklerini ve şahsiyetlerini de inşa etmiştir. Kültürün model haline gelişi, insanın soyutlama kabiliyetine dayanır. Kelimeler yani nesnelere ve ruhi kavramlara verdiğimiz adlar böyledir. Zihnin iktisat ilkesinden ötürü, soyutlama ve model yapılmaktadır. Her seferinde nesneyi tekrar tekrar tanımaktan, manevi, ruhi bir ifadeyi tekrar tekrar düşünüp yakalamaktan kurtulmuş örnekler ve kalıplar oluşturarak, kavramlara, kelimelere, terimlere yani kültürün temel ifade birimlerine ulaşmışızdır. Davranışlar ve tavırlar da yine kalıp ve modellerle, bir süreç içinde oluşurlar. Önce fiil gelir, bu insandan sadır olan herhangi bir şeydir. Ses, hareket, düşüncelerin herhangi bir ifade tarzı. Eğer tekrara girer, kendisi ve bir başkası tarafından tekrar edilirse, alışkanlık düzenine geçer. Aksi halde tek vaka olarak kalıp, kaybolup gider. Alışkanlıklar adetlere, örflere, normlara ve değerlere dönüşebilirler. Yani standartlaşır, modelleşir, müesseseleşmiş tarzlara doğru giderler. Bunlar, yaşamaya ait ana meselelerden birinin hal tarzını oluştururlar. Hayatın hayat olmasını, yani uygulanışını ifade ederler veya bir şeye cevap niteliğinde olurlar. Nesli devam ettirme, üretim, tüketim, hizmet dağılımı, gençleri yetiştirme, ölüleri defnetme gibi. Estetik ihtiyaçları tatmin etme, dini yani ebediyet yolunu anlama ve değerlendirme gibi bir yüksekliğe erişebilirler. Böylece oluşturulan kültür sistemi, öğrenme yoluyla geçiş ve devamlılık süreci kazanır, gelenek haline gelerek varlığını sürdürür. Gelerek bugünün ölçülerine uyarlanmış geçmişin bir parçasıdır. Kültür aynı zamanda, iktisadi, siyasi amaçlarda kendisinin aletlerini tespit edici ve damga vurucu bir form haline gelir. Nihayet kültür, sonuçta birbirine bağlı olmak üzere hem kişinin hem grubun kimliğini tayin etmiş olur. Bir bütünü teşkil eden üslupla zenginleşmiş ve orijinal bir sentez haline gelmiş olan kültürün orijinallikleri dolayısıyla, dünya kültürel alanlara ayrılmıştır. İnsan grupları, birbirine kültür mesafeleri içinde birer dünya görüşüne sahiptirler. Birbirinden uzak düşmüş topluluklar, kültürel sınırlara sahip olmuşlar, kültürel farklılıklar konusunda, gerekirse çatışma içine girmeye elverişli hale gelmişlerdir. Gruplar bu konuda güdülenmeye maruzdurlar. Bu durum, kimlik çatışmaları diye adlandırılan şeydir. İleride medeniyet çatışmaları anlamını da kazanabilecektir. Bu durumu yumuşatacağı veya bir çözüm gibi görülebileceği zannedilen melezlik, melezleştirme veya çok kültürlülük kavramları gerçekte batı sömürgeciliğinden doğan yorumlardır. Bunlar yanıltıcı kavramlardır. Bu konu, tarihi incelemeleri reddeden bir kültür anlayışına dayanır. Başlangıçta melez kültür yoktur. Çok kültürlülük yoktur. Özel birer konu olan bu kavramları öne almak, temeldeki gerçeği gizlemek anlamına gelir. Çok kültürlülük kavramı da Amerika'da uydurulmuş bir kavramdır. Bir hak hukuk korunmasına çevrilmiştir. Aynı zamanda ön kabullere dayanan ahlaki ve siyasi bir doktrindir. Çok kültürlülük bu haliyle melezleşmeden ayrılmaktadır. B. Kültürün çeşitlenmesi ve kültür kimliği İnsanlar arasında hiçbir şey yoktur ki müşterek olmasın. Bu, kültürün evrenselliğini ifade eder. Yine insanlar arasında hiçbir şey yoktur ki farklı ifade edilmesin. Bu da kültürün çeşitliliğini ifade eder. O halde beşeri kültürler, aynı konularda tamamen eşit ve ayrı olan zihni değerlerdeki çeşitliliklerdir. İnsanı diğer canlı türlerden ayırt edici bir özelliği kastediyorsak, kültür, meseleye insan grupları arasındaki ayırt edici özellikler olarak bakıyorsak, kültürler demek durumundayız. Dünyada tek kültür olsaydı kültürden söz etmeye gerek kalmazdı. Aynı zihni süreçler manzumesine bağlansa da, çeşitlilikten vazgeçme imkanı bulunmamaktadır. Çünkü kültür, yayıldıktan sonra, ilk planda bütün dünya insanlarıyla değil, ferdin mensup olduğu gruptakilerle anlaşabilmek için kullandığı, anlama, bilme ve ayırt etme olmuştur. Kültürün önemli özelliklerinden biri farklılaşması ise, diğeri değişime tabi olmasıdır. Bunlar varsayım değil, gerçeklerdir. Kültürlerin niteliği de bu iki özellikle anlaşılır. Kültürler mukayese edilerek yapı ve karakterleri belirlenebilir ve değişen değişmeyen muhteva süreciyle daha kolay algılanabilir. Yukarıda temas ettiğimiz gibi, eğer başlangıçtan beri tek tip kültür olsaydı, yani ilk günkü gibi, farklılaşmadan gelseydi, kültür kavramından bahsetmeye bile gerek kalmazdı. Fakat durum o hale gelmiştir ki, bir kültürün tertibi ve anlamı, ancak diğerleriyle olan münasebetleri göz önünde tutulursa anlaşılabilir. Fertlerin ihtiyaç, yöneliş, kapasite, kabiliyet, irade, heves ve benzeri benzerliklerinden ziyade farklılıklarından dolayı, gruba yansımış ve grupla bütünleşmiş olan mesaj, tertip ve semboller farklılaşmış olacağından, kültürlere dönüşmüştür. Gerek fertler, gerek gruplar arasındaki benzerlik ve müştereklikler, farklılaşmaya engel olamamıştır. Çünkü bu bir hayat tavrı, hayat tarzı ve hayatın kıvrımlar halinde ilerleyişidir. Her toplumda farklı kültür piramidi oluşmuş olup, Benzerlikler ve müştereklikler daha çok piramidin alt tabakalarındadır. Bütün kültürlerde, nesneler, kerpiç, taş vesaire üst üste konarak, araları bir şeyle yapıştırılarak bina yapılır. İklime uygun olarak bunları inşa etmeleri de müşterek kabul edilebilir. Fakat binanın şekli, tezini, ona ait toplumun kimliğinin verilmesi, piramidin üst katlarına çıkmak demektir. Maddi kültür için böyle olursa, manevi, zımni, kültür için haydi haydi böyle olacaktır. Bütün insanlar nesnelere ve psikolojik ruhi anlatımlara bir at vermişler, konuşmayı, düşünmeyi, kültür inşalarını bu adlarla yapmışlardır. Fakat piramidin üst tabakalarına çıktıkça, şiir ve edebiyat, tefekkür ve felsefe farklı olmuştur. Elbette bunların arasında benzeşim ve iştirakler bulunur. Aksi halde birini diğerine tercüme edemezdik. Fakat bunların üstünde, stil, üslup, tarz, tavır, maksat ve seviye farklılıkları bulunur. Maddi kültür, manevi kültür, ya da açık kültür, zımni kültür, şeklinde gelişen kültür bütünlüğünün en altında biyolojik hayata ait bir kültür, yukarıda irfan diyeceğimiz veya başka bir ad verebileceğimiz alan bulunur ve kademelenmiş bir piramit oluşmuştur. Kültürün bu dikey derecelenmesi ve yükselişi gibi yatay çeşitlenmesi, derecelenmesi, geri kalması veya ilerlemesi görülen ve yaşanılan gerçeklerdir. Bazı toplulukların neden geride kaldıklarını anlamak, toplulukların farklılıklarını anlamak kadar kolay değildir. Coğrafya ve iklim, yani tabiat şartları, yer değiştirme, kavime ait biyolojik ve psikolojik özelliklerle birleşince hem farklılığı hem ilerleme veya geride kalmayı anlaşılır hale getirebilir. Süreçten iki mesele de doğmuştur, ırk farklılığı, ırkçılık. Biri bir gerçek, diğeri bunun üzerine bindirilmiş, bundan faydalanan bir ideolojidir. Irk farklılaşmaları bir gerçek olmakla beraber, kültür farklılıkları ırk farklılıklarından daha fazla kişiliğe dönüşme özelliğine sahiptir. Irk farklılıkları, insanlarda daha benzer, Hatta özdeş biyolojik özelliklere dayalı olduğu halde, beden kimyası aynıdır, biyolojik ve kimyasal işleyiş aynıdır, kan grupları H, I, R, K, T, A vardır ve benzer dağılımdadır, bütün ırklarda kadınlar kılsızdır, erkekler kıllıdır. Ve seyir, kültür farklılıkları, zeka, kabiliyet, zihin kapasitesi ve hayal gücünün açılımlarından doğan farklılıkları içine alır, sosyal hale gelir. Irk biyolojik, kültür sosyolojik bir vakadır. Farklı zihniyetler, farklı sosyolojik oluşumlara gider. Her kültür, bir biçime, dış görünüşe, göze çarpan birkaç nitelik tarafından belirtilen özel bir modele göre kurulmuştur. Bu model, kendi üyeleri için tipik bir şahsiyet oluşturmuştur. Kültürün oluşturduğu bu şahsiyete temel şahsiyet diyoruz. Bu, aynı toplumun bütün üyelerine has bir özellikler bütünü anlamına gelir. Bir kültür içerisinde bir ferdin toplumda nasıl davranması gerektiğini belirten bir rol rehberi vardır. Şahsiyet, ferdin sosyalleşmesini sağlayan aile, okul, din gibi temel müesseseler vasıtasıyla bize aktarılmıştır. Her fert için özel karakterler, sonradan bu temel şahsiyet üzerine kurulur. Nihayet bunlar kimlikle sonlanır. Temel şahsiyet üzerine kurulan fertlerin özel karakterlerinde, Altta mevcut biyolojik yapı ve özelliklerin rolünü söylemeye hacet yoktur, ama yukarısı olmasaydı bu yapının tek başına şahsiyet oluşturmaya gücü yetmeyecekti. Kültür artık gruba ait olunca, kavmi, etnik olan şey, daha olgunlaşmış olarak milli olmuş olur. Ancak bu millinin içinde, mahiyet farkı taşımayan, derece farklılıklarından ibaret olan, yan kültür diyebileceğimiz çeşitlilikler mevcut olabilir. Bunlar. Merkezi kültürün etrafında, tarihi kültür çeşitlenmeleredir. Aynı millete mensup, farklı etnik gruplar böyledir. Dini azınlıklar, mesela Türkiye'de Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler gibi. Göçmen azınlıklar, dışarıdan göç edenler, din farklılığı yoksa, kaynaşırlar, varsa azınlık statüsüne dahil olurlar. Bunların dışında kalan bazı farklılıklara bazı sosyologlar, sadece onlar için olmak üzere alt kültür kavramını kullanmışlardır. Bunlar, sosyal kategoriler, fakirler, memurlar, işçiler gibi, yaş sınıfları, gençler, modayla ilgilenen yeni nesiller gibi, çok özel bazı gruplar, müzisyenler, eşcinseller gibi, bunların farklılıklarının ve alt kültür denmesinin sebebi, ayrıntılara ve özel olanlara ait algılama şekilleri, kendilerini tanımlamaları, kendilerini ifade etmeleri, aralarında özel anlaşma ve iletişim kurmalarıdır. Milliyet, din, dil gibi daha kapsayıcı olanlar kadar, müzik tercihleri, giyim kuşam, eğlence, cinsel yönelim, kenar mahalleleri gibi sosyolojik açıdan dar ve sınırlı ifade alanları da kültüre dahil olduğuna göre, bunlara alt kültür demek mümkün olmaktadır. Ne yan, ne alt kültürlerin hiçbiri, karşıt kültür, zıt kültür, kavramı oluşturmazlar. Ana kültüre, merkezi kültür, milli kültür, isyan durumu belirtmezler. Oysa bazı ideolojik gruplar, Marksist, Faşist, aşırı seküler, kültürde isyan anlamı taşıyabilir. c. Evrimci teori açısından kültüre bakış. Sosyobiyoloji. Altta yatan biyolojik yapı ve işleyişin üzerine yükselen bir kültür piramidi kurmuştuk. Ancak bu biyolojik yapıyla, üstün zihni işlevler arasında, birbirinden ayrılmayan bir devamlılık olup olmadığı meselesi önemlidir ama evrimcinin hayvanla insan arasındaki geçiş iddiası gibi midir? Meselelere ne zaman teorilerle yaklaşılsa, araştırmacılar ve bilim adamları sıkıntıya düşmüştür. Bu konuda aynı kaderi yaşamaktadır. Hayvandan insana geçiş iddiasında, doğal elenme, tabii seleksiyon, etkilerinin sonucu, daha üstün bir takım refleks kapasitelerine sahip olma durumuna gelmeyi mi kültür dediğimiz şey ifade ediyor? Hayvandan insana geçiş, kesin bir bilgi, delilli ispatlı ve tecrübi bir bilim değildir ki, kültürü de böyle bir biyolojik sürecin üzerine bina edelim. Kültür, besbelli, objektif, bilinen, yaşanan bir gerçek olup, sebepleri ve kaynakları da aynı şekilde bilinmektedir. Varlığı şüpheli, ispata muhtaç bir dayanağa başvurmak tartışmadan başka bir şey getirmemiştir. Fakat yine de görüşleri tanımak ve tartışmak gerekir diye düşünüyoruz. Evrimci teori çerçevesinde kültür, Freud'un dediği kendi hayvani hayat şartlarından yükselmiş ve hayvanlardan böylece ayrılmış şey olacaktır. Bu duruma göre insan hayatı hayvanın hayatından sivrilmiş incelmiş halinden başka bir şey olmadığı için, bizler bir yandan içgüdü ile yönlendirilmiş, soya çekimle perçinlenmiş hayvanız, diğer yönden, niyet, arzu ve maksat yoluyla yönlendirilmiş insanız. Fakat, bu tür görüşlere yol açan anlayışlarla, evrensel ortak mirasımız, tabiattan ve ihtiyaçlardan mı gelmektedir, insana has özelliklerden mi? Bu, çözülememektedir. Çünkü tabi olan cinsel davranışları bile kurallara bağlayışımız, dini inançlarımız ve ritüeller olmaksızın, insan toplumları var olmuyorsa, meseleyi içgüdü ve ihtiyaçla nasıl açıklayabiliriz? İnanç, kurallar, yasaklar, sürekli değişim ve gelişim gibi evrensel özellikler, içgüdü ve soya çekimemi, kültür alanına mı aittirler? Meselenin sınırlarını daraltmak için kullanılan içgüdü ve soya çekim meselesi alanı anlamaktan ve anlatmaktan uzak görünüyor. Eğer şempanze gibi bazı hayvanlar bir kültür sahibi iseler, bu tane tane söylenmiş bir dilin eklemeli bir ifade tarzının kültür konusunda zorunlu olmadığını gösterir. Eklemeli dil ve yol açtığı alanlar edebiyat, sanat, felsefe ve benzeri zorunlu olmadan, üstün bir zihin hayatı bulunmadan Şempanze hayatına kültür gözüyle bakacaksak, insana ait özelliklerin fazla ve lüzumsuz olduğunu söylemek, hatta bunların huzursuzluk ve mutsuzluk kaynağı olabileceklerini iddia etmek zorunda kalabiliriz. Yahut insana has oluşmuş özellikleri, fazla mal göz mü çıkarır diyerek geçiştirecek miyiz? Edward O. Wilson gibi insan sosyobiyolojisi üzerinde duranlar, insandan önceki evrim safhalarına, Süreç geriye doğru kendiliğinden oraya çıksa da, bu safhalara başvurmadan, insan biyolojisinden başlayarak ve Darwinci mantığı kullanarak, sosyal olayları, insan genleri içine yerleşmiş biyolojik düzenin dışavurum ifadesi şeklinde yorumladılar. Evlilik, ahlak, din, ayinler, mübadele, iş bölümü, onlara göre böyledir. Bu yorumlar, kültürün dinamiklerini biyolojik determinisme indirgemişlerdir. Biyolojideki genlere karşılık, sosyal olaylarda temel kültürel birimleri, memleri, koymuşlardır. İnançlarla ilgili, sanatla ilgili, mutfak kültürü ile matematik ile ilgili kültürel birimler bulunur. Bunlar üreme sırasındaki genler gibi, beyinden beyine iletilip kopyalanarak yayılırlar. Bir beyinden diğerine sıçrayarak yayılması, bir salgın sırasında virüslerin yayılmasına benzer. Temel kültürel birimlerin yayılmasında biyolojik genlerdekiler gibi değişik kopya üretimleri olabilmektedir. Genler gibi bunlarda da bir elenme söz konusudur. Temel kültürel birimlerin farklılaşmış olanlarından ziyade başarılı şekilde kopyalanmaya elverişli olanlar, karmaşık muhteva oluşturanlar arasına katılırlar, yayılma ihtimallerini arttırabilirler. Mesela tanrı ve cehennem ateşi fikirleri ortak yeni ilişki içinde bulunduklarında tıpkı dişlerin, çenenin, mide ve bağırsakların, duyu organlarının tutarlı ve uygun bir oluşumunu ve düzenlenmesini yöneten genler gibi birbirini güçlendirir ve karşılıklı çoğalma ihtimalini arttırırlar. Sosyobiyoloji teoricilerine göre gen ve kültürün ortaklaşa evrimi söz konusudur. Genler tarafından programlanmış yetenekler ve gelişip yayılan insan kültürleri karşılıklı olarak birbirini etkilerler. Fakat yine de inançlar Tutum ve davranışlar, diğer ifadeyle kültür, nihayet genlerin kontrolü altında kalır, kültürün dizginlerini elinde tutar ve yönetirler. Doğal elenme ve kazanımların korunması da, bazı yeteneklerin ve kültürel tutumların taşıyıcısı genler yoluyla olmaktadır. Korunan kazanımlar, acemilik dönemindeki yetenekler, aletlerin icadı, dil yeteneği, sosyal tutum ve davranışlardır. Bu arada kültürler de, davranışların taşıyıcısı genler üzerine etki ederler. Mesela kısmen içgüdü yoluyla gelen, yılan karşısında duyulan korku ve büyülenmişçesine etkilenme, kültürün araya girmesiyle yayılır. Efsaneler kurulur. Yılanlardan korkuya ait kültür geninin yerleşmesi, yılanlardan kaçmayı kolaylaştırır ve bunu yeni nesillere intikal ettirir. Ama burada kültür sadece bir ara istasyondur. İnsanı ayrı bir tür olarak görmemek ve göstermemek, bütün insani değerleri ve sosyal olayları biyolojik determinizme bağlamak için olanca gayret gösteren materyalizmin uzantısı biyolojik evrim anlayışına ait bu görüşlere, sosyal biyolojiyi yenileştirerek veya karşı çıkarak, yine biyolojik determinizme başvuranlar yahut biyoloji ile kültür arasında değişik ilgi kuranlar, buna eklenebilir. Fikirlerin salgını, salgın hastalıklardakini andırır diye yola çıkanlar da buna dahildir. Bu görüşler aslında abartılı bir ideoloji ile yüklüdürler ve üstünkörü düşünce kurgusundan, spekülasyondan hareket etmişlerdir. Bu görüşler, alışkanlık, tekrar, benliğe dönük olma gibi kültürün alt basamaklarını ve kültürel refleksleri açıklamada hayal gücümüzü okşayabilmektedirler ama irfan gibi kültürün üst basamaklarını, Anlam peşinde koşmayı, vazgeçmeyi, tercihleri, geçmiş şuurunu, kimliği, şahsiyeti, itirazlarda ve değişimlerde ileri gitmeleri, tezaatları, bozulmaları, yabancılaşmayı, insana mahsus mistik ve gelecek ürpertilerini izah edememektedir. Genlerin yarattığı kadere bağlanan, gen kaderinin dışına çıkamayan insanın sorumluluk gerçeğini anlamsız kılmakta, hatta ortadan kaldırmaktadır. Bu kader, böyle bir determinismin üstünde, insana bir özgürlük payı verebilmeliydi. Hiç değilse gen kaderi ile özgürlük arasında bir çelişkiyi düşündürebilmeliydi. Bu imkan da elden alınmıştır. Dindeki ilahi kader anlayışında böyle bir muamma veya bizim algımıza göre bir diyalektik vardır, burada bu da yoktur. Çünkü böyle bir pay, sonuçta genlerin hakimiyeti olsa bile, bir orijinalliği ifade edecekti. Yukarıda, irfan ve anlam peşinde koşmaktan başlayarak saydıklarımız ve daha niceleri, sırf biyolojik varlıklarda neden yoktur. Sosyobiyoloji görüşünde, Freud'un süblimasyonu, yüceltme mekanizması, da yoktur. Süblimasyonun olabilmesi için, yüceltmeyi yapabilecek bir insani orijinallik kabulü gerekir. Bu mekanizmayı sadece insan kullandığına göre, evrimci kültür teorisinde, kültürün her kademesi ve hedefler, evrimin gayesiz, anlamdan yoksun birer rastlantısı olmaya mahkumdur. Aynı zamanda bir batılı araştırmacının dediği gibi, bu görüş tarzı, insan beynini, genlerle kültürel davranışlar arasına yerleşmiş, doğrudan bir bağla devre dışına konmuş, önemsenmeyebilen bir aksesuar olarak görmüş olmaktadır. Unutmamalı ki bu görüş tarzının zıddı olan kültürelcilik, kültüralizm de ircacı, indirgeyici, bir teşebbüstür. Orada da ferdi, kültürün tek taraflı bir bağımlısı, ya da basit bir yansıtıcısı halinde düşünmek söz konusu olup, insan önemsiz hale gelir ve diğer görüşle farksızlaşır. Kültürelcilik, her şeyi kültürle açıklamak, kültüre dayandırmak olduğuna, kültür de sonuçta toplum demek olduğuna göre, toplumu yaratıcı kabul eden Durkheim'le ve sosyolojizmle yolumuz birleşmiş olur. Gerçekte fert ve kültür, birbirini doğuran ve besleyen bir bütündür. İkisinden biri tek başına alınamaz. Tavuk yumurta gibi bir süreçtir. Eğer kültürü, insandan ayrı, insanın üstünde, insandan bağımsız bir sır gibi düşünürsek, sosyobiyolojiden daha iyi bir durumda olmayız. Genlere bağlanma yerine bir metafiziğe bağlanmış oluruz. Kültürü, dindeki vahiy gibi düşünmemek gerekir. Vahiy, kültürden mahrum, tamamen vahşi bir topluluğa gelmez, bir kültür grubunun temsilcisine gelir ve yeni bir kültürleşme sürecini başlatarak eskiyi terbiye eder. Ayrıca vahiy, zihni melekeleri işleyen ve kültür üretmeye hazır olan insan cinsine gelmiştir. Başlangıç haline, yani ilk insana ait düşünce ve inançlarımız, yaratma meselesi ile ilgili olup, inanca dahil bir husustur, akli ve bilimsel alana çekilecek bir mesele değildir. Hazırlanmış olan zihni melekelere ilk hareketi verme gibi bir şeydir. Eğer insan zihni önceden hazırlanmış olmasaydı, bir şeyi öğrenme kabil olmazdı. Önceden hazırlanmış program olmasaydı, çocuklar bir dili konuşmayı öğrenemeyeceklerdi. Çince ve Türkçe öğrenme farklılığı, temelde aynı olan tiplere, kalıplara dökülen, grup ve onun temsilcisi aile, malzemeden dolayıdır. Önceden hazırlanmış olan zihni kalıplar, felsefenin deyimiyle a priori formlar, eşittir. Eşit olarak hazırlanmış bu kalıplar, birinin Çince, diğerinin İngilizce öğrenmesine göre hazırlanmamış, ama insan cinsi için bir dil ve konuşma öğrenmesine göre hazırlanmıştır. Dinamik olan bu özel kalıplara ne dökülmüşse, dil ya da konuşma ona göre teşekkül etmektedir. İkisi birbirine bağlı ve birbirine muhtaçtır. Hazır yapı olmazsa konuşma teşekkül etmez. Nitekim hayvanlarda etmemektedir. Kalıbın dinamik hale gelmesine müsait ortam olmasa, yapı körelir ve konuşma yine teşekkül etmez. Yabani çocuklar, insanlardan uzak yetişmiş çocuklar bunun örneğidir. Dil gibi bütün kültür unsurları için durum aynıdır. Hazırlanmış aynı dinamik kalıba aynı anlama gelen ağaç tırıyı, eşşecere ses düzeninden hangisi yerleşmişse, modeller buna göre oluşmuş olur. Kültür farklılıkları da bu demektir. Kısacası, kültür ile fert, insandaki özel dinamik yapı, arasındaki ilişki ve ilerleme süreci, karşılıklı etki üzerine kurulu bir süreçtir. Görüldüğü gibi, kültürü anlatmak ve açıklamak, gittikçe bizi teorilere götürebiliyor ve felsefi düşünceye de itebiliyor. Ayrıca, indirgemeci tavır, yani insan-hayvan ayrımı yapmaksızın her şeyi biyolojik hayata indirgeme teşebbüsü, hiçbir insan bilincinin doğmasına ve gelişmesine, ilerlemesine imkan vermeyen açıklamalara bizi mahkum edebilmektedir. D. Spencer'ın dediği gibi, insan kültürünün muhtevası, iç ve dış faktörlerin bir bileşiminden ileri gelir. Kültürdeki öğrenme, taklit, dil yoluyla geçen her şey, biyolojik miras ve genetik kanun yoluyla sürüp gidenden daha kırılgan, daha hassas, bozulabilir, daha önemlisi tersine çevrilebilir durumdadır. Kültürde önemli özellik müktesebat, kazanılmış olanlardır. O halde insanın diğer canlılardan farkı bu yolla anlaşılır. Kültürde bütün biyolojik temellerin üzerinde, hatta ırkın, kavmin üzerinde bir kazanım, öğrenme, değiştirebilme istikametini buluruz. Bu sebepledir ki kültürü, ırka karşı bir alan gibi görmek bile söz konusudur. Yine bu sebepledir ki, dil ile ifade edilen kavim kavramı, kan ile ifade edilen ırk kavramından, kültüre daha yakın bir anlam teşkil etmektedir. Araştırmacıların ve yorumcuların kafasını kurkalayan bir husus, zaman zaman rastlanan yabani çocuklar meselesidir. 1964'te lushin Melson, bu tip çocukların sayısının 52 olduğunu tespit etti ve 3 kategoride topladı. Bir hayvanlar tarafından, hayvanlar arasında, yetişmiş 1920'de Hintli Singh tarafından bulunmuş Amala ve Kamala. İki yalnız yaşayan çocuklar, Victor, Peter de Hamelin, Sani kızı gibi. Üç toplumdan kaçan çocuklar, Casper Hauser ve Ginny gibi. Yetişme döneminin imkanlarından mahrum kalan, normal bir öğrenme döneminin oluşup gerçekleşmediği ortamda yetişen çocuklar, yani kendi cinsinde yetişkinlere ki o yetişkin ilk selde olsa, bir kültür topluluğunun ve kimliğinin yaratıcısıdır sıkı bir bağlılık oluşması durdurulmuş çocuklar, neredeyse hayvana yakın bir özellik gösteriyorlar. Kıbrıs'ta bulunan, Uganda'da askerlerin bulduğu yabani çocuklar da, basına aksetmiş olarak bunlar arasındadır. Hiçbir kültür ve medeniyete maruz kalınmadığında insanın tabii durumu nasıldır sorusunun cevabını bu örnekler bize vermektedir. Bu çocuklar konuşan normal bir duruma ya çok güç gelmişler ya hiç gelememişlerdir. Ancak burada yanlış anlaşılması muhtemel bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Evrimci teorilerin dediği gibi biz hayvandan sıçrayarak mı evrimleştik ve dumura uğrarsak geriye dönüşle hayvanlık mı açığa çıkıyor? Hayır. Bu tecrübe, insanın eğitime ve onun zeminindeki kültür genel kadrosuna ne kadar muhtaç olduğunu göstermektedir. İnsan adeta kültürün ürünü olmuştur. Bu olmadan insanın sahip olduğu özellikler açığa çıkmamaktadır. Bu özellikler insanda potansiyel olarak mevcut olmasaydı, ne tabiat ne toplum bunları asla açığa çıkaramayacaktı. Nitekim insan toplumları içinde on binlerce yıldır bulunan ehlileştirilmiş hayvanlar, insani özellikleri kazanamamıştır. Sadece reflekslere dayalı, onları şartlandırarak, çok sınırlı bazı beceriler, bazı hayvanlara verilebilmiştir. Fakat bunlar bilinçli değildir ve hiçbir zaman bilinç kazanmamıştır. İnsan cilsi, kendine ait mevcut özellikleri, kendi cinsinden teşekkül etmiş ve daha önceki nesillerden devralmış bir sosyal ortamda, onların ihtimamıyla gösterebilmektedir. Bu olmazsa, gerçekte sahip olduğu özellikleri açığa çıkmadan dumura uğramaktadır. Bu bize insan için biyolojinin yetmediğini, kültür ve eğitim çevresinin vazgeçilemez olduğunu göstermektedir. Yabani çocuklar meselesi, kültürün daha iyi anlaşılmasında ve öneminin kavranılmasında önemli bir tecrübedir ve kültürün insana mahsus olduğunun bir delilidir. Biyolojiden kültüre çıkılamayacağını, biyolojinin kültürü alabilecek ve üretebilecek kadro ve kapasiteye sahip olmasının bile yetmediğini, kültürün kendi şartlarının gerektiğini bize göstermektedir. Peki, insan çevresinden ayrı yetişmiş çocuklar? kültüre ve eğitime muhtaç ve bunu kendisi yaratamıyor da, ilk insan bunu nasıl yaptı? Verilmiş ilk hareketin varlığını yaratma ve orijinalliğe bağlamak, sıçramanın kabulünden daha kolay görünüyor. Araştırmacılar artık ilkel kültür tabirini kullanmakta tereddüt göstermektedirler. Biz de bunun için ilkel değil ilksel, ilk duruma, başlangıç dönemine ait, terimini kullandık. Artık ilkel kültür pek kullanılmamakta veya tırnak içine alınmaktadır. İlkel medeni, çiftine karşı geleneksel modern, yazısız yazılı, tarihsiz tarihli, devletsiz devletli gibi çiftler kullanılmaktadır. İlkel kültür tabirini kullananlar da, yabani, vahşi, hayvana yakın anlamlarında değil, başlangıç hali, ilke ait, çok önceleri yaşayanlar anlamını kastetmektedirler. Evrimci görüşte ısrar edenler, tabiatıyla bu tespitimizin dışında kalmaktadır. Kültürle ve teorileriyle ilgili son bir özet yapacak olursak, önce şu üç hususun birlikte anlaşılması ve birlikte değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde kültürün anlaşılması ve tanımlanması kabil değildir. Çünkü kültürün varlığı bu üç şey üzerine inşa olmuştur. Bir insanın biyolojik ve psikolojik yapısı, iki insanın tabiiyeti ve sosyal çevresi, üç tarihi süreç Bunlardan birinin göz ardı edilmesi, kültürün doğru algılanmasını ve tanımlanmasını eksik bırakır. Kültürün açıklanmasını sadece bunlardan birine tahsis etmek ise, kültürün bilimsel değil ideolojik bir anlatımı olur. Birincisi, kültürü üretme potansiyeli olan varlığın insan olduğunu görmektir. Bu durum hayvanlarda neden kültür olmadığını ve neden kültüre ihtiyaçlarının olmadığını da açıklar. Beyin ve sinir sisteminden genlere kadar vücudun hassasiyetinden, kadın erkek iki cinsin biyolojik ve psikolojik olarak iyice farklılaşmış şekilde ayrılmasına kadar, her şey işin içindedir. İnsanın hem cinslerine ve en yakınlarına, en fazla ve en uzun süre muhtaç olarak büyümeye başlayan, aksi halde yaşaması bile mümkün olmayan bir varlık oluşu, kültürü anlamakta temel meseledir. Bütün bunlara rağmen bu hususu, biyolojik ve psikolojik yapıyı, tek başına ele aldığınız zaman, yani kültürü sadece bu yönüyle açıkladığınızda, ailesinden ve toplumdan uzak olarak yaşamış bir çocuğun neden hayvana yakın vasıflarda kaldığını izah edemezsiniz. Yine ayrı yerlerde ve ayrı bölgelerde yetişmiş bir insanın, diğer yerler ve bölgelerdeki insanlardan neden farklı kültüre sahip olduğunu açıklayamazsınız. İkincisi, tabi ve sosyal çevrenin kültür için elzem olmasıdır. Tabiatla ilişki ve mücadelede ihtiyaçları gidermeye yön vermek için, gerektiğinde de aşmak için, mesela, uçak, gemi gibi araçları yapmak için, tabiatın varlığı şarttır. Onu yönlendirirken veya aşmaya çalışırken taklit ederken, mesela uçak yapımında kuşları, gemi yapımında ördekleri görmek, kültür üretimini yaparız. İnsanda bu üretim kabiliyeti ve özellikleri olmasaydı, birinci husus, canlılar olmasaydı, kuşlar, ördekler gibi, uçak, gemi gibi araçların icadı şüpheli olurdu. Sosyal çevrenin ise kültür için vazgeçilmez bir şart olduğu çok açıktır. Sosyal çevreyi hesaba katmazsak, toplumdan uzak kalmış çocukların insan cinsine benzemekten uzaklaşmasının sebebini ve kültürlerin neden birbirlerinden farklı olduklarını anlayamayız. En önemlisi sosyal veraset için toplumun varlığı şarttır. Her doğan çocuk, önceden hazırlanmış ve sürüp giden bir kültür ortamı içerisinde kendini bulur. Aksi halde her yeni neslin, her şeye yeniden başlaması gerekirdi. Sosyal veraseti sağlayan toplumdur. Toplum hayatı ve insanlığın ömrü bir insanın ömrüyle sınırlı olmadığına göre, birikimlerin gelecek nesillere aktarılması gerekir. Bunu sağlayacak olan toplumdur, yani bir arada yaşamaktır. Bütün bunlara rağmen kültür için, kültürelciler gibi sadece bu ikinci hususu, tek başına ele alamayız. Eğer böyle yaparsak ilk günden beri insanlarla beraber yaşayan, ehlileştirilmiş hayvanların aynı tabiat ve toplumu paylaştıkları halde neden aynı kültüre sahip olmadıklarını açıklayamayız. Üçüncüsü, tarihi süreçtir ki, kültür için bu husus da lazımdır. Bütün olup bitenlerin bir süreç içinde devamlılığı gerekir. Aynı zamanda tarihi bir varlık olan insandan geçmiş bilincini kaldırırsanız, kimlik ve şahsiyet problemi ortaya çıkar. Mazisi silinmiş bir insanın şahsiyeti nasıl marazi bir hal alırsa, insandan ve insan toplumundan maziyi kaldırırsanız kişilerin de, toplumların da kimliği ortadan kalkar. Böyle bir varlığın kültür sahibi olması mümkün olamaz. O halde insan tarihi bir varlık olarak da kültürel bir varlık anlamını taşır. Hayvanlarda tarih bilinci yoktur, tıpkı kimlik, şahsiyet ve toplum bilinci olmadığı gibi. Bütün bunlara rağmen bu üçüncü hususu da tek başına ele alırsak kültürü yine anlayamayız ve açıklayamayız. Müşterek bir tarihe sahip olan toplum tipleri içinde farklı kültür oluşumları, kültür dönüşümleri ve devrimleri, yalnızca tarihle açıklanamazlar. Bu durumda demektir ki, ne sosyobiyoloji, ne kültürelcilik, ne de tarihselcilik ya da başka bir indirgeyici, ircacı, ve tekelci teori, kültürü anlamaya ve tanımlamaya yeterli değildir. Hepsi meselinin bir yüzünü görmekten ibaret olup, tek başlarına ancak zengin birer tartışma kaynağı oluştururlar. Buraya kadar kültürü anlamanın başlangıçtaki üç temel şartını söylemiş olduk. Fakat dikkat edilirse bu üç şartın varoluşlarının kaynağına inmedik. Tabiatı kendi kendine, toplumu bağımsız, bunların içindeki insanı da bunlarla birlikte yapayalnız kabul ettik. Oysa bunların varlık ve oluş sebebi, gayesi olmalıdır. Bilim mevcut olanı inceleyip tasvir etmektedir. Ancak sadece tasvirde kalıp, başka hiçbir şey yoktur gibi hareket ederse, Tıpkı din insan ahlakta kalıp başka hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmek kadar, devamlı araştırmayı anlamsız kılar. Vahiy, bilimin sınırları dışında olmakla beraber, insan denen varlığı ve kültürünü anlamada, böyle bir mesel hiç yokmuş gibi davranmakta da bilim anlayışına söz getirebilir. Eksiği tamamlamak, yanlışı düzeltmek ve böylece incelemeyi sürdürüp ilerlemek, esas sebepten ve gayeden uzak olmamak anlamını taşır. O halde kültürün asıl kaynağına inmeye çalışırsak vahiy meselesiyle karşılaşabiliriz. Madem ki tabiatın, toplumun ve insanın yapıları, özellikleri kendi kendine değildir, o halde bunlardan kaynaklanan kültürün ana kaynağı da bunlar değildir. İnsan cinsi, ile ve vahiy süreciyle gerçek olanı öğrenmiş, bunu bozmuş ama yine öğrenmiştir, din tarihiyle kültür sürecini birlikte incelediğimizde, karşımıza çok orijinal bilgiler çıkacaktır. Peygamberler dünya ile ve ötesiyle ilgili temel şeyleri öğretmişlerdir. Bu bakımdan ilk insanlarla başlayan kültür hadisesi, aynı zamanda ilk insanla başlayan vahiy öğretimiyle ilişkilidir. D. Kültür ve din ilişkisi. Günümüzde kültür ve din ilişkilerini ele alan özel bir bilim dalı bulunmaktadır. Modern din bilimleri arasında yerini alan bu bilim din antropolojisidir. Biz konumuzu bu bilimin verileri ışığı altında aydınlatmaya çalışacağız. Kültür ve din ilişkisinin açıklığa kavuşabilmesi ve doğru yorumlanabilmesi için, dinin tasnifine dikkat ederek meseleye bakmak zorundayız. Aksi takdirde müphemlikten, teori üretmekten, kurgudan kurtulamayız. Mevcut din tasniflerinden biri şu şekildedir, kültür dinleri ve vahiy dinleri. İlmi disiplinler bu ayrımı değişik adlarla ifade ederler. Milli, mahalli, dinler, evrensel dinler, milli dinler, semavi dinler, basit dinler, mütekamil dinler, ilkel dinler, mütekamil dinler gibi. Cemaat dini, cemiyet dini, tabi dini gruplar, sırf dini gruplar gibi din sosyologlarının yaptıkları tasniflerde pek farklı değildir. İslam açısından hak dinler batıl dinler diye ayrılmaktadır. Bergson gibi felsefeciler dinleri statik din dinamik din diye ayırmışlardır. Ayrımdaki vahiy dini kavramını, bilimsel bulmayanlar olabilir. Ancak burada dinin kendisi böyle diyor, inananları böyle inanıyor, diğer dinlerde olmayan peygamberler ile bu ayrım yapılıyorsa ve bütün bunlar dini sosyal hayata geçmişse, bunu bilimsel ve objektif bir kategoriye almak zorunluluğu doğacaktır. Bilimsel olarak anlaşılması gereken şey, vahyin kendisi değil, bu kavramın oluşturduğu nesnel ve sosyal sonuçlardır. Yukarıda zikrettiğimiz ayrımların hepsinde de gerçekte aynı ölçütler kullanılmıştır. Biz burada ayrımlardaki ölçütlerin, karakteristik farklılıkların ve anlam yüklemelerinin hepsini içine aldığını düşündüğümüz, kapalı dinler açık dinler kavramlarını kullanacağız. Kapalı dinler kültürle bütünleşirler ve kültürün kendisidirler. Çünkü kültürden doğmuşlardır. Belli bir topluluğa aittirler, yani mahalle millidirler. Bütün toplumlara, diğer insanlara ait olma, dışa yönelme iddiaları, yayılma tavırları yoktur. Misyonerlik, tebliğ ve benzeri gibi yayılma müesseseleri de bulunmaz. Statiktirler ve kültürün değişmesine ayak uyduramazlar. Çünkü o kültürün tekrar eden unsurlarıyla ve kimliğiyle bütünleşmişlerdir ve dediğimiz gibi, kültürün kendisidirler. Yahut da açık bir din iken bozularak kapalı hale gelmiş ve sırf kültürel olmuşlardır. Bunların asıllarına dönmeleri zordur. Kültür dinleri yeni inanç sistemleriyle karşılaştıklarında ya yadırganır hale gelirler, ya arta kalanlar olarak devam edebilirler, sessizce ve kılık değiştirerek üvey unsurlar olarak katılabilirler. Tamamen yok olmazlar çünkü kültür tamamen ve bütünüyle değişmemiş olabilir. Kapalı dinlerde kurucu veya tebliğ edici yoktur. Kültür nasıl doğup şekillenmişse, dini alanda aynı şekildedir. Açık dinler kurucusu, tebliğ edicisi olan dinlerdir. Bütün insanlara hitap edebilme ve yayılma özelliği mevcuttur. Dinamiktir. Yani hem kültürü yönetmesi, değiştirmeciliği, hem yayılmacılığı, hem de psikolojik ve sosyal hareketliliği bulunur. Kültürle bütünleştiği yerler vardır, fakat bir kültüre ait değildirler. Her kültüre hitap edebilmesi için, kültürün üstünde olması gerekir. Sosyolojik anlamda evrenseldirler. İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm böyledir. Musevilik, peygamberli olmakla ve vahye dayanmakla beraber, kendileri tarafından kavmi, kapalı, bir din haline sokulmuştur. İslamiyet'te hak din deyimi kullanılır ki, başka dinler ya batıl, ya da bozulmuş sayılmıştır, peygamberin kuruculuğu, vahiy alması ve tebliğ etmesi, bildirmesi, sosyal hayata ve uygulamaya başlatması anlamındadır. Kapalı ve açık din sınıflandırması anlaşılmadıkça ve yerine oturtulmadıkça, kültür-din ilişkisinin yorumlanması zor olacaktır. Mesela İslam dininin Arap kültürü çerçevesinde anlaşılması, yorumu zorlaştıracak, anlaşılmazlığı arttıracaktır. Arap kültürünün ancak bir taşıyıcı ve ilk sosyal laboratuvar olduğu anlaşıldığı takdirde ve Kur'an'ın mesajının evrensel olduğu anlaşıldığında, bu zorluk ortadan kalkacaktır. Kapalı dinler ile açık din arasında, onları hem birleştiren hem ayıran özelliklerin bir arada bulunmasının, kavrayışımızda problem oluşturmakta olduğunu itiraf etmek durumundayız. Müşterek özelliklerden biri, ikisinin de bir kültür içerisinde bulunmasıdır. İkisinde de inanç teşekkül etmiştir. Kapalı da olsa, açık da olsa, ikisi de insanla ilgilidir. Birçok noktada şekli benzerlikler ve bunlarda bir devamlılık söz konusu olabilmiştir. Kültür konusundaki beraberlik, hemen bir farklılığı işaret etmeye engel değildir. Kültürde, inanç sisteminin içine dahil olanların başlangıcı belirsizdir. Ya kültürün diğer unsurlarıyla birlikte üretilmişlerdir yahut, mevcut ve daha büyük bir inanç sisteminin bozulma süreci, kültürle birlikteliği devam etmiştir. Adetleşmiş ve gelenekleşmiştir. Kapalı dinlerdeki adetler, şimdi bize tuhaf gelen anlayış ve davranışlar olabilir ama inanç sistemine dahil olmuşlardır. Mesela, ölmüş bir Müslümanın ardından, 7. gün, 40. gün, 52. gün işlemler yapılması, İslam dininin asıl ve esasında olmasa da, inanca dahil olmuştur. İstediğiniz kadar bunlar dinden olmayan şeyler deyin, arka kapıdan da, yan kapıdan da olsa girmiştir. Kına yakma meselesi de bunlar arasındadır. Ekmek kuran çarpsın denmesi, ekmeğin kuran gibi kutsallığa yükseltilmesi itikadının sonucudur. Gece tırnak kesilmesinin iyi görülmemesi, bir hijyen meselesi değil, karanlık ve aydınlıkla yer ve gökle ilgili inanç artıklarıdır. Son zamanlarda bunlar belki azalmıştır ama Türkler Müslüman olduktan sonra, asırlarca bunlara inanılmış ve uygulanmıştır. Diğer toplumların eski dönemlerine gidersek, mesela ant dağları eteğinde yaşamış olan, aymaralarda dağ, baş kol bacak beden gibi bir gövdeye sahip olan, yaşayan, nefes alıp veren, ara sıra kan akıtan, kurbanlarla beslenme ihtiyacı olan, canlı bir varlıktır. Bu sebeple dağın ağzına, dağa giriş yerine, özel yemekler koymakla insanlar sorumludurlar. Üzücü olaylar, dağın kötü beslenmesiyle yorumlanmıştır. Panama cumalarında şaman, içine hastanın yerleştirildiği salıncak yatağın yanında, karşı karşıya dizilmiş iki sıra heykelciklere karşı şarkı söyler. Heykelcikler bütün dumanı emen ve hastaları iyileştirme yeteneği olan yardımcı ruhlardır. Şaman heykelciklerin gücünü yeniden canlı kılmaktadır. Bugün her varlık canlıdır derken, maddenin atomlarındaki elektron hareketleriyle, diğer parçacıklarda olan bitenle her şeye canlı gibi bakarken, o gün daha canlı varlık olarak bakan eski inançlarda olduğu gibi enimizmin, cancılığın, şimdi modern bir şeklini mi yaşıyoruz, diye düşünebiliriz. Kapalı din ile açık din arasındaki farklılık da buna benzer bir şeydir. Bugün ilk dönemlerdeki insanın inancını ayıklamak, sapmaları önlemek gerekir diye düşünebiliriz. Ancak şunu da söyleyebiliyoruz ki, onlarla aramızda bir uçurum yoktur. Levi Bural'un mantık öncesi dönemi iddiası, kabul görmemiştir. Eğer öyle olsaydı, bugünkü kültüre erişemezdik. Çünkü mantık öncesi ve mantık dönemleri arasındaki uçurum, hayvanla insan arasındaki uçuruma benzer. Hayvan, hiçbir zaman insanlaşamayacağına göre, biz de bugün bugünkü kültürlere ulaşamazdık. Onlar da dans ve kurbanla yağmurun yağdırılabileceğine inanıyorlardı, biz de bugün yağmur duası yapmaktayız. Kendisinden istenilen varlık farklı bir anlayışa ait olabilir. Zaten gerçek din ile batılını farklı kılan ayıraçlardan biri budur. Ama onlar da kendilerinin üstünde bir güçten istiyorlardı. Açık dinde de doğanın etkinliğine inanıldığına göre, en azından istekte birleşmiş olmaktadırlar. Hayatın akışı ve tecrübeler, aklın kullanım alanını genişletmiştir ama, akıl öncesinden akıla geçiş diye bir şey yoktur. Birçok etnolog ve antropolog şunu paylaşmıştır ki, totemcilik ilk din değildir. Belki din bile değildir. İnsan ile tabiat ve diğer canlılar arasındaki ilişki ve konumu değerlendiren bir düşünce kurgusu, spekülasyonudur. Klanına bir hayvan adıyla seslenme ile bir hayvana karşı kült oluşumu arasında uygunluk yoktur. Mesela, İrokalılarda klanlar kuş veya memeli hayvanlar adıyla belirtilmişse, hiçbir tabu bu hayvanı tüketmeyi yasaklamamıştır. Aynı şekilde bu hayvana ata gibi saygı gösterilmemiştir. Mesela sportif gösterilerde Fransa'nın amblemini temsil eden Galya horozu, Fransızların bir zamanlar horoz kültü uyguladıklarını göstermez, bu horozu ataları gibi telakki ettikleri anlamına gelmez. Bu hayvanların sembolleşmesinin başka sebeplerini araştırmak gerekir. Totem kavramının sanı olduğu kanaatine varılmıştır. Totem, bir insan grubu ile bir hayvan adını birleştiren çok genel bir ilişki olarak tanımlanmıştır. Olsa olsa ilişki bir isimcilik formudur, yani grubun adını söylemek için bir şekildir, tavırdır. Bir klanı diğerinden ayırmak üzere kendini bir tanımlama biçimidir. Kendini mesela çakal diye isimlendiren bir grup, kendi üyelerine bir kimlik ilkesi ortaya koymuş olamaz. Diğer klanlarla bir ayrım işaretini belirtir. Adını verdiği hayvanla bir dünya görüşü belirtilmiş olabilir. Bayraklardaki işaret farklılıklarında olduğu gibi. Mesela Şahin ve Kuzgun adı verilen iki kabile, ikisi de et yiyici kuş olmasına rağmen, bu kuşların özelliklerine göre kendini ve biri diğerini tanımlamış olabilir. Şahin avlanır, Kuzgun onun besinini çalar. Bu iki isim, iki klanın dünyayı düşünme biçimlerini yansıtır. Dinler tarihçisi Mircea Eliade'a göre, totemizm adı altında toplanan çeşitli dini inançlar ve kavramlar hakkında ne düşünülürse düşünülsün, totemizm, Avustralya dini hayatının merkezini teşkil etmez. Aksine diğer kavramlar ve dini inançlar gibi totemik ifadeler de tamamen kendi anlamları içinde görünmezler ve tutarlı bir şekil meydana getirmezler. Freud'un aynı totemizm iddiasına dayanarak totem ve tabuda ileri sürdüğü fikirler de W. Schmidt tarafından reddedilmiştir. Schmidt'e göre, dinin başlangıcı totemizm değildir. Totemizm evrensel değildir. Bütün kabileler totemik bir safhadan geçmiş değildir. Totemizm, en eski kültürlerde yoktur. Totemcilik meselesi, antropolojinin belirsizlikleri içinde kaybolmuş, kavram ölü bir kavram haline gelmiştir. Geçmişin yanılgıları arasına terk edilmiştir. Etnologların da inanç ve efsaneleri olduğunu gösteren yanılgılardandır. Kültür ve din ilişkisinde bu yanılgı üzerinde yürümemek gerekir. Maddeci antropoloji anlayışları, kültürel ve sosyal hayatın metotlarını tabiat ortamına bağlarlar. Sebep bildiren açıklama modellerini kullanırlar. İnsan davranışları, kurumların şekil ve özü, canlılar ile bunları saran cansız çevrelerin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekosistem içinde oluşur. Maddeci olmayan ve ilksel dönemleri tasvir eden antropoloji anlayışlarında ise, insanın özellikleri tabiata aktarılmıştır. İnsanın ferdi ve sosyal hayatının birçok özellikleri, tabii nesnelere atfedilmiştir. Bilimsel ve akılcılık kurallarının karşısında da olsa, bitkilerin ve hayvanların insanlaştırılması söz konusudur. İnsani özelliklerin birçoğuyla süslenmiş olan tabiat, artık bir tabiat değildir. Güneş, ay ve yıldızlar, bunların hareketleri, atalarının geçmiş fiillerine bağlanmıştır. Bu alan, birbirinin içinden geçmek üzere üç şekilde düşünülmüştür, totemizm, enimizm, analojizm. Bunların belirsizlikleri, yanılgıları, terk edilişleri hiç yaşanmamış olmalarından değil, bütüncül gösterilmelerinden, tekelci bir metotla bunlara bağlı kalanların bulunmasındandır. Teori içinde üçü de kimliği ve ayırt etme denilen şeyi inşa etmiştir. Totemcilik, varlıkları ve ilişkileri sınıflandırmak için insanın tabii yeteneğinin özel bir durumudur. Onun bıraktığı kalıntı enimizim, cancılık, tabiatın anlaşılması biçimidir. Tabiattaki varlıklara insan karakteri verir. Aynı zamanda onlara sosyal karakter de veren bir biçimdir. Analojizm, benzeştirmecilik, kıyasçılık, insanlar ve insan olmayanlar arasında bir etki aktarması, uzaktan bir eylem, ya da irade dışı bir yankılanmanın zımni bağıdır. Bunlar tabiat dediğimiz nesne ve olaylar bütününün basit, sembolik kullanışlarıdır. İnsan-tabiat ilişkisindeki düşünce ve tutumlar, evrensel dinlerde bile tamamen yok olmamış, kültür ve din ilişkisinin ilksel ve basit şekillerinin arta kalanları olarak bütünün ifadesine katılmışlardır. Bugün hala kafamızı karıştıran ilişkilerden biri din ve büyü meselesidir. Kültür ve din ilişkisi yorumunun arasına, büyü yıl açıklanabilen bir kültür-din ilişkisi girmiştir. J. G. Fraser'a göre ayin, tabiat ve onu yöneten güçler üzerinde harekete etki etmeye hazırlanmış bir büyü davranışıdır. Büyüye ait düşüncede tabiat, ilksel insanın saygı gösterdiği ve dostluğunu kazanmaya çalıştığı bazı ruhlar ve güçler tarafından yönetilmektedir. Büyü bir sempati ilkesine göre işler ki, bu bir benzerlik yoluyla olur. Mesela ateşin üzerinde yükselen duman, güneşi kaplayan bulutları hatırlatmaktadır. O halde bulutları, fırtınayı ve yağmuru getirtmek için, törensel bir ateş yakılması gerekir, zunilerde olduğu gibi. İlişkilerde olan şeyler, uzaktan etkilemeye devam eden yayılma kanununa tabidir. Firavunlardan Japon hükümdarlarına kadar Tanrı kralların hükümdarlık ettiği birçok toplumda, toprağın dengesindeki güç, Tanrı kralın etkisiyle bozulmasın diye, kralın yeryüzüne dokunmasından özenle kaçınılmıştır. Kral, uşakların omuzlarında taşınmak ve yere basmaması için ayağının altına kilim, bugün halı, devlet büyüklerinin ayağı altına serilmesinin anlamı budur. Tabiat üzerinde etki yapmak, hasadın artışını sağlamak ve toplumu kötüden korumak için kutsal ayinlerde böylece uygun hale gelmiştir. Bu yorumlara dayanan, büyü ile dinin yer değiştirmesi, dinin bilimle yer değiştirmesi, evrimin üç evresi, üç hal kanunu, gibi diğer yorumlar tespit safhası ile ilgili yorumları aşacak, artık bilimden ziyade ideolojiye ve delilsiz kanaatlere hizmet edeceklerdir. Kültür din ilişkisinin anlaşılmasında bir işe yaramayacak hale gelecekleri gibi yanılmalara ve sapmalara hizmet edeceklerdir. İlksel toplumlarda din ile büyünün iç içe olduğu, daha doğrusu her iki aşkın gücün karışık bulunduğu, kültür denen şeyle özdeşleştiği doğrudur. Bundan ötesi, indirgemeci veya sündürmeci, dönüştürmeci, ya da kurgucu ideolojik açıklamalardan ibarettir. Birçok antropolog, bu tür yorumcu meslektaşlarının eserlerini, toz biriktiren kitaplık köşeleri olarak görmüşlerdir. Kapalı din ile kültür arasındaki ilişkide görüldüğü gibi, açık din ile kültür arasında olacak ilişkiyi de anlaşılır hale koyacak ipuçları, kültürün müşterekliği hariç tutulursa, pek görünmüyor. Çünkü birincide inanç sistemi kültürel alana hasredilmiştir, diğer ifadeyle din zaten kültürün kendisidir veya o hale gelmiştir. Bir klanda neyin inanç sistemine, neyin kültüre ait olduğunu belirleme imkanı yoktur. Oysa kültür daha genel, din daha özel bir alanı ihtiva eder. Kapalı toplum ve kapalı dinlerde bu genel özel ayrımında belirsizlik hakimdir. Açık dinde ise neyin kültür, neyin salt dini inanç olduğunu anlamakta zorlukla karşılaşmayız. Kültür bir yerde bilimin ürettikleriyle ve aklın kavradıklarıyla ilgisiz, bazen onlara karşı bile olabilir. Bizim sonradan batıl itikatlar veya olumsuz gelenekler diyebileceğimiz ama kültüre ait olan bu alan, bilim, akıl ve evrensel din, açık din ile çatışabilir. Bu durum bize açık dinin akılla, bilimle belki ispat kabiliyeti ile ilgisi olabileceği, dolayısıyla doğru-yanlış gibi normatif yaklaşım ve hükümlerle ilgisi bulunabileceği intibaını vermektedir. Halbuki inanç sistemi kültürel alana hapsedildiğinde, hiçbir dinin doğruluğu yanlışlığı, isabetliliği isabetsizliği, akla veya bilime uygunluğu veya uygunsuzluğu söz konusu edilemeyecek, her şey izafiyete dönüşecek, mesele kültürler arası bir çeşitlilikten ibaret olmaya aktarılmış olacaktır. Çünkü kültürlerin doğruluğu yanlışlığını, isabetliliği isabetsizliğini, kaliteliliği kalitesizliğini ileri sürmek mümkün değildir. Ancak basitliği ve mürekkepliği açısından bir değerlendirme yapılabilir ki bu da, evrensel bir dine doğru değil, bir medeniyete doğru bizi götürebilir. Dünyadaki kültürlerin toplamından tek bir kültür oluşmadığı gibi, kapalı dinlerin toplamından da evrensel bir din oluşmaz. O halde biz kültür ile açık din ya da evrensel din arasındaki ilgi ve ilişkiye farklı bir yorum getirmek durumundayız. Evrensel dinde din, kültürün özel bir dünyasını teşkil ettiği gibi, onun dışına taşmıştır. Aynı zamanda dinin kültüre yönelmesine, onun fonksiyonu olarak bakılmalıdır. Kültür insan üretimidir. Peygamberli olan açık din ise vahiy ile başlar. İnsanın ürettiği ile yukarıdan gelen insanda birleşirler, topluma açılırlar. Gerçekte onlar kaynakta aynı yere bağlıdırlar. Kültürle oluşan şeyler yine Allah tarafından verilmiş ve tohuma konmuş bir kabiliyetin sonucudurlar. Vahi ise doğrudan bir hitaptır. Açık din, dinamik din, evrensel din, peygamberli din adlarına bir de vahiy dini adını eklemiş bulunmaktayız. Hangisini kullanırsak kullanalım, aynı şeyi ifade etmiş oluyoruz. Vahiy dini de kültürleşir, gelenekleşir. Her din gelenekleşmek durumundadır. Aksi halde nesilden nesile aktarılması gerçekleşmez, her an onu yeniden öğrenmek zorunda kalırız. Vahiy dini bu kültürleşme ve gelenekleşmeyi, girdiği her toplumda yapar. Ayrıca vahiy dininin, farzı muhal, bir kültür yapısına kavuşmamış topluluğa gelmesi söz konusu olamaz. Böyle bir durumda peygamberin o insanlara önce konuşmayı, hayatlarını devam ettirebilme yollarını öğretmekle işe başlaması gerekirdi. Çünkü din ilkin bu kültüre yerleşecek, bununla başka topluluklara nakledilecektir. Örnekler burada oluşacaktır. Kültürün hangi unsurunun bu dine uygun olduğunun, hangisinin olmadığının örnekleri de burada verilecektir. Böyle bir kültür mevcut olmamış olsaydı, peygamberlerin kendisi bir kültür kimliğini henüz kazanmamış olarak dünyaya geleceği için, tebliğ görevini nasıl yapacaktı? Kültürün vahiy dini ile ilişkisini anlatmak için verilen basit gerçeğe, aksinin abes, mantık dışı ve gerçek dışı olduğunu anlamak kolaydır da, farklı kültürlere aynı dinin taviz vermeden yerleşmesini ve çeşitlilik içinde gerçekleşmesini anlamak için gayret gerekecektir. Vahiy dini ile kültür ilişkisinde ilk iş, mevcut kültürün dinileşmesidir. İslam örneğini alırsak, o kültürün İslamlaşmasıdır. Bundan böyle İslam örneğinden hareket edebiliriz ve ilişki yorumunu İslam örneği üzerinden yapabiliriz. İslam, bilindiği üzere, birden fazla cemaati, cemiyeti ve kültürü kuşatabilir. Aşkınlığı buradan gelir. Evrenselliği de bu demektir. Eğer din, bunları aşmamışsa, bütün insanlara ait olma özelliği kalmaz. Önce evrensel dinin başladığı kültürün bu dine intibak etmesi lazımdır. Yani sosyal müessese haline gelecek olan dinin, diğer sosyal müesseselerle örtüşmesi, onları yönetir hale gelmesi lazımdır. İman, iman olarak kaldığı sürece, sadece ruhi bir bağdır, psikolojiktir. Psikolojik olanla sosyolojik olan arasında köprü kurulmalıdır. Temelde bu köprüyü kuran peygamberdir. Çünkü peygamber bir yandan vahye muhatap olan kişidir, yani vahyin temsilcisidir, diğer yandan bir kültürün temsilcisidir. Vahiy dini, peygamberle sosyalleşir ve müesseseleşir, din, bir tohumdan üreyen çiçek bahçesine benzer. Tohum imandır. Fakat çiçek açacak hale gelmeyince, yani müesseseleşmeyince, din haline gelmez, kişisel sınırda kalır. Din müessesesinin bir yüzü bu dünyaya, diğer yüzü ukbaya dönüktür ve oraya açılır. Vahiy dini kültürleşmek, gelenekleşmek durumundadır. Bilgi birikimi, örnekler, tarih ve hatıra çok önemlidir. Bu bakımdan ilk sosyal laboratuvar, dinin sosyal kaynağını teşkil eder. Dünya durdukça ilk örnek grup, ilk laboratuvar, önem taşıyacaktır. Bu kadro, sürekli başvurulacak olan anlam ve yorumların daima oradan hareketle yapılabileceği bir örneklemdir. Çünkü Peygamber onların arasındadır ve vahiy süreci, bunlar varken vuku bulmuştur. Bu din evrensel olduğu iddiasıyla geldiğine ve bütün insanlara hitap ettiğine göre, diğer kültürlere de götürülecek demektir. Evrensel din, bir dava konusu olduğu içindir ki, başkalarını davet etme özelliğini ve gerektiğinde kendini ve bulunduğu toplumları savunma refleksini gösterir. Buna ait maddi-manevi cihazları haizdir. Evrensel dinin tabiatı yayılmaktır. Milli din mensuplarının da buna kapılmaları mümkündür ama bu dinin özellikleri bu işe yetmez. Yayılma için de önce temasın olması gerekir. Bu temas çeşitli şekillerde olabilir. Göçler, ticari münasebetler, müşterek siyasi olaylar gibi, temas yollarından biri de, acı ve sıkıntı verse de savaşlardır. Kültürle ilişki bakımından önemli olan şudur, davet ve yayılma, özü aynı kalarak nasıl olacaktır? İlk geldiği kültürle birleşmeye giden bir din, nasıl sadece o toplumun sahiplenemeyeceği bir din olacak, diğer toplumlara nasıl aktarılacaktır? Bu konuda dil ile kültür arasındaki ilgi ve ilişkiye paralel, Dil ile din arasındaki ilgi ve ilişkiyi anlamaya çalışarak meseleye bakılmalıdır. Vahiy dilinin kavramları, ilk hitap ettiği dil ile özdeşleştirmek, mesafesiz bütünleştirmek yanlış olabilir. Bir yerde kavramlar ve kelimeler farklı gerçeklerdir. Kavramı ifade etmeye uygun kelime bulmakta güçlük çekebiliriz. Mesela bazı karmaşık kokuları tasvir etmek için doğru kelimeleri bulamayabiliriz. Aynı mesafe, hissettiğimiz duyarlılıklar ile konuşmak için orada tanzim ettiğimiz kelime ve terimler arasında da mevcuttur. Demek ki kavramlar sözlüğün kelimeleri kadar açıkça tanımlanmış sınırlara girmiyorlar. Mesela vahiy ile gelen fitne kavramı, sadece Arapçadaki fitne kelimesiyle hem özdeş değildir, hem sınırlı değildir. Demektir ki bu kavram başka dillere aktarılabilir ve onların kelimeleriyle ifade edilebilir. Hepsinde ilgili bu kelime, fitne kavramına vurgu yapar. Arapça fitne kelimesiyle onun yukarısındaki fitne kavramı arasında bir paralellik bulunur ama hatlar üst üste çakışmaz. Kavramlar ve dünya algımız kelimeleri aşar. Bu da demektir ki, vahiy ile gelen kavramlar, ilk geldiği kelimelerin ifade ettiği kültür sınırlarını aşacaktır. Onlara bağlı ve bağımlı kalmayacaktır. Vahyin, başlangıçta tebliğ edilecek o kültürün kelimelerine dönüşeceği tabidir ve böyle olması mecburidir. Fakat burada kelimeler ile kavram ve anlam arasında bir mesafe bulunacağı aşikardır. Bu yüzden vahyin geliş sebebinden başlayarak, kelimenin değişik diğer anlamlarına başvurarak açıklamalara, tefsire, gidilir. Metin, yayılacağı başka dil ve kültürlere aktarılacağı zaman, bu ihtiyaç daha da artar. Zaten bütün kültürlerde insan cinsinin düşünce yapısından ve düşünce ufkundan dolayı eş ve benzer kavramlar, eş ve benzer anlamlar ve bunlara paralel eş ve benzer kelimeler bulmak mümkündür. Oysa kapalı din dediğimiz kültür dinlerinde durum farklıdır. Tefsir ve yoruma ihtiyaç yoktur. Kelimelerde anlamlar da aynı yerden, grubun kendi kültüründen üremişlerdir. Her şey kültürün malıdır. Mitolojiden mahrum değillerdir. Ama aynı şey demek olmayan metafizikten mahrumdurlar ki, metafizik olmadıkça da başka kültürlere geçişi mümkün olmayacaktır. Kültürlerin birbirleriyle teması dinin yayılmasından farklıdır. Kültür temasları, bir yerden sonra onların orijinalliğini ve saflığını bozabilir. Fakat evrensel din bu orijinalliği, kendi orijinalliği ile birleştirir. Bu iş kolay değildir. yıllar alır. Arızalar da tamamen giderilemeyebilir. Ancak ne olursa olsun, yeni bir hayat başlamıştır. Evrensel din, herhangi bir kültürle niçin ve nasıl bütünleşebilir? Bilgiler, değerler, inançlar, hem kendimizin ve kainatın var olma sebebine yöneltmiş, nereden gelip nereye gittiğimizi, sebep ve hikmetleri düşündürmüş, nedir, niçin, nasıl? Sorularının cevabını aratmış, hem de toplumun kültür unsurlarını yönetmiş, yönlendirmiş, terbiye etmiştir. Çünkü din, nasıl davranmamız gerektiğini de söylemiştir. Sosyal davranış sisteminde dinin rolü merkeze oturuyor demektir. İnsan niçin şu hareketi değil de bu hareketi yapar, niçin şu kelimeyi kullanmayı tercih eder, din bunları hem anlamlandırmakta, hem yönlendirmekte, hem açıklamaktadır. Şu halde evrensel din, yeni iman yoluyla girdiği herhangi bir toplumun, diğer deyişle herhangi bir kültürün, durumuna, seviyesine, basit veya gelişmişlik yapısına bakmaksızın, onunla bütünleşebilecek demektir. Peki, şahıs, yeni hayat karşısında kalınca ruhi ve sosyal bir problem çıkmaz mı? Yani hem kendi kültürü, hem onu açtığı iddiasıyla gelen ve her kültüre hitap eden bir din karşısında kalınca şahsiyeti parçalanmaz mı? Biliyoruz ki şahsiyetin çekirdeği, biyolojik karakterin üzerine eklenmiş bir sosyal karakterdir. Bu durumda kültür bütünlüğü yönünden mevcut olan şahsiyete, yeni evrensel din yönünden bir şahsiyet mi eklenir? Burada parçalı veya katmanlı bir durum teşekkül etmez. Açık dinin özelliğine ve gayesine bakmak lazımdır. Dini inanç her şeyde, maddede, ahlaki emirlerde, adeta nesnelleşir. İnsani ve sosyal her şeye nüfuz eder. Onların kendi yapısını bozmadan merkeze yerleşir. Din öz, kültür formu olmuş olur. Eğer bu durum oluşmamışsa, o toplumda din, ariyet olarak ve harici bir şey olarak kalır. Evrensel din, belirli bütün kültür örneklerinin içine girerek yeni birer yansıma kazandırmıştır. Çünkü kültürün de dinin de konusu, gayesi, hedefi, insandır. Kültür ve din bu hedefe yükselmiş olarak birbirini cezbederler. Kültürle evrensel din arasındaki münasebet büyük olsun küçük olsun cisimlerin karşılıklı cazibesi gibidir. Hans Freyer'in dediği gibi, maddi alemde olduğu gibi, sade ağır cisimler hafif olanları değil, her ikisi de karşılıklı olarak birbirini çekerler. Sosyal olaylarda da böyledir. Şunu biliyoruz ki kültür yüksek inançlar meydana getirmez. Yani evrensel dinde imanın uyarıcı kaynağı kültür değildir. Kültürün imandaki tesiri sınırlıdır ve daha çok form görevi görür. Bunun örneği her ikisinin de önemli bir tesir yeri olan ailede kültürle dini inanç arasında birbirine ters istikamette bir şekillenmenin olabilmesidir. Aynı durum toplumda vakidir. Kültür imanı besleyebilir, onda kendi örneğini yaşatabilir. Ancak evrensel din, herhangi bir kültürün içine hapsolup kalmaz. Birden fazla toplum, yani kültür işin içine girmiştir. Evrensel din her birine ayrı ayrı nüfuz ederek yeni birer bütünlük meydana getirmiştir. Bunu yaparken, onun özünü çevreleyen formda, karşılıklı etkiler zuhur etmiştir. Misal olarak, diyelim ki İslamiyet ne yapmıştır? Hem mahalli milli özelliklere şekil vermiş, hem bu özelliklere göre şekillenmiştir. Ancak kültürler, içindeki müşterek özü ve müşterek özellikleri muhafaza etmiştir. Bunu anlayabilmek için İslam'ın şahısları İslamlaştırması ile kültürleri İslamlaştırması meselesine bakmalıdır. Şahıs Müslümanlaşsa da, kültür Müslümanlaşmadıkça, şahısların Müslümanlığı, herhangi bir suda yüzen cisimler gibidir. Ya tutup dışarı atılması gerekir, ya batıp kaybolabilir. İslamiyet, mesela Türk kültüründe, sanat alanına nüfuz etmiş, onu kendi zihniyeti istikametinde hassaslaştırmış, geliştirmiştir. Üslup Türk kültürünün üslubu, kalıp ve modeller Türk kültürünün kalıp ve modelleridir. Mesela Türk musikisini, Türk tasavvuf musikisi seviyesine çıkarmış, itri, dede efendi ve benzeri yetişmesini sağlamıştır. Süleyman Çelebi'nin şiirini musik iyileştirmiş, ilahi tarzına sokmuştur. Bunlar diğer Müslüman toplumlarda aynısıyla bulunmaz. Ancak onlarda da aynı öz, değişik formlarla, kalıp ve modellerle ifade edilmiştir. Böyle bir form ve model kazanma, sadece belli dallarda olmamıştır Mevlam sabırlar versin, uzun ince bir yoldayım, ben müftüye danıştım, uyan uyan sabah oldu, namazını kıl Fadimem gibi tavır ve tarz din kültür ilişkisinin tavır ve tarzı olup, Türk toplumuna aittir ve başkasında aynen bulunmaz. Mesela Türk dilinde İslamiyet ne yapmıştır? İslamiyet Türk diline İslami kavramları, İslami muhayyi ile gücünü, İslami motifleri sokmuş, dilin ve ondan doğan şiir ve hikaye gibi sanatların, hatta bilimin gaye ve hedefini belirlemiştir. Yunus Emre'yi, Süleyman Çelebi'yi, Mehmet Akif'i ve daha yüzlercesini yetiştirmiştir. Toplumlarda İslamiyet'in, yani açık dinin dışında kalan, yine kendine has ve kendi kültürüne dahil bir hayat bulunur. İslamiyet bunlara da nüfuz etmiş, o toplumun kendi özelliğini de bozmamıştır. Evrensel din ile kültür ilişkisi, sonuçta kimlik konusundaki diyalektik ile karşımıza çıkmaktadır. Kimlik için diyalektik sonucu bu terkip elzemdir. Oluşan tarihi kimlik, ırk, kavim, kültür, din ile kendini ortaya koymaktadır. Kültür Müslümanlaşmışsa, terkibin ifadesinde, yani kimliği belirtmede problem çıkmaz. Problem, meseleye ideolojik olarak bakmaktan doğabilir. Fakat dini kimliği sıfat olarak kullanmak, problemi çözebilir. Müslüman Türk, Müslüman Arap, Müslüman Hintli gibi. Tıpkı şahıslarda olduğu gibi Müslüman Turgut, Müslüman Aybayk, Müslüman Rüstem ve benzeri böyledir. Kültürel kimlik dini kimlikle bütünleşmiş ve bu durum yaygınlaşmışsa, birincileri, yani sıfatları söylemeye gerek kalmaz. Zaten şahıs ile kültür birbirlerini yansıtan gerçekler değil midir? Buna dini bir sıfat eklerseniz, ulaştığı son kimlik niteliğini belirlemiş olursunuz. Bu çözüm, kültürü Müslümanlaşmamış olanlar için de geçerlidir. Müslüman Fransız, Müslüman Alman gibi. Ancak burada Müslüman Pierre, Müslüman Hans ve benzeri kastetmiş olmak için sıfatı belirtmek gerekebilir. Çünkü buradaki durum, kavmi veya kültürel değildir, ferdi bir üst kimlik tanımlanmış olmaktadır. Bu şahıslar Müslümanlaşmamış olan kültüre rağmen oluşmuş bir üst kimlik sahibidirler. Tıpkı tuzlu suda yüzen tatlı su balığı gibi. Gerçek evrenselliğe örnek aldığımız İslam, kültür denen şeye yer ve anlam vermekte midir ki, bir diyalektik içine girsin? Yayılmasında, değişik kültürlerde milli ve İslami kavramı kullanılabilsin, bu konuda İslami bildiriyi, 5 ayeti zikretmemiz meseleyi anlamamızı sağlayacaktır. Bir iş başına geçince yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, harsı ve nesli yok etmeye çalışan insanlar vardır. Allah bozguncuları sevmez, Bakara 205. İki dillerinizin ve renklerinizin değişik olması onun ayetlerindendir, varlığının belgelerindendir, Rum 22. Üç kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik, İbrahim 4. 4. Bu Kur'an'ı yabancı bir dil ile ortaya koysaydık ayetleri uzun açıklanmalı değil miydi, bir Arap'a yabancı dilce söylenir mi? Derlerdi, Fussilet 44. 5 ve Adem'e isimleri öğretti. Bakara 31,33. Bu ayetler ve birçok hadis kültür kavramının varlığına atıf yapmış olmaktadır. 1. ayette hars, ekin, ziraat, kültür kavramıyla özdeştir. Zaten kültür kelimesi de ekin, ziraat, üretim demektir. Ayette nesil kavramıyla birlikte zikredildiğinden, kültür anlamı verildiği anlaşılmaktadır. Soykırım ve asimilasyonun bozgunculuk olduğu söylenmektedir. Bu gibiler Allah'ın belgelerini yani düzenini bozmaktadırlar. İkinci ayette diller kültürü, renkler ırkı işaret etmiştir. Bunların değişik oluşu ve çeşitliliği ile kültür kavramına uymaktadır. Üçüncü ve dördüncü ayette vahyin toplumun, kültürüyle işe başladığı anlatılmaktadır. Vahiy Allah'ın, peygamber kültürün temsilcisidir, vahiyi o kültüre aktarır. Dinin hayata geçmesi için ikisinin birleşmesi, bütünleşmesi, topluma mal olması lazımdır. Topluma anlatabilmesi ve toplumun da onu anlayabilmesi için, başlarken peygamberin diliyle toplumun dili aynı olmalıdır. Vahyin dönüştüğü dil ile ilk toplumun dilinin aynı olması gerekir. Beşinci ayette, ilk insanın eşyayı tanıması ve onlara birer isim vermesi ile işe başlandığı anlatılmıştır. Her isim bir sembol olduğuna göre kültürün sembol yoluyla başladığını da anlamaktayız. Melekler bundan habersizdirler. Böyle bir özellik ve kabiliyet onlara verilmemiştir. Onların özellikleri başkadır. Bu konuda meleklerin kendiliğinden yaptığı ve yapacağı bir şey yoktur. Onun için Adem'in saydığı isimleri sayamamışlardır. Yüce varlıklardır ama ancak emri yerine getirirler. Karşıt, kendilerinden kaynaklanan orijinal, alternatif işleri yoktur. Kültür hayatları olmayacaktır. İnsan ise tabiatı tanıyacak ve ürettikleriyle yaşamayı hem kolaylaştıracak, hem zenginleştirecektir. Anlamayı ve yükselmeyi de bu kültür yoluyla kolaylaştıracaktır. Bir noktaya daha dikkat çekeceğiz. İslam'da evrensellik sadece yaygınlık anlamında kullanılmamış, İslam'ın Allah'ın dini olma özelliğini taşıdığı anlamında da kullanılmıştır. Allah yanında din İslam'dır. Ali İmran 19 bunu ifade eder. Belki de gerçek evrenselliğini bu anlayıştan almaktadır. Yoksa Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Ali İmran 83. Böyle olunca evrensellikte bütün dinlere Din adı altında inançlara, üstünlüğü söz konusu edilmiş olmaktadır. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak ile gönderen odur. İsterse kafirler hoşlanmasınlar, Nisa 171, denildiğine göre, İslam'da dünyaya yayılabilme gerçeğinin ötesinde, doğruluk yanlışlık veya tamlık eksiklik açısından bir evrensellik söz konusudur. Bu anlayışa göre dindeki açıklık ya da evrensellik kavramına verilen anlam, kendi içinden gelen dinamizm ile ilgilidir. Dışarıdan yüklenen bir anlam değildir. Yaygınlığı, hakikiliğine ve dinamizmine dayanıyorsa, bir değer ifade eder. Yoksa bu yaygınlaşmayı, bugün birçok siyasi, iktisadi, sosyal şart engelleyebilir veya bozabilir ki, medeniyet denilen düzende bu yaygınlaşmayı etkileyeceklerin başında yer almaktadır. Yahut da evrensellikle ilgisi olmayan bir hayli şeyi, medeniyetin aletleri yaygınlaştırabilmektedir. Bugün medya, en yüzumsuz bir şeyi bütün dünyaya duyurabilmektedir. Öyleyse, kültür ile din ilişkisi gibi, medeniyet ile din ilişkisine de bakmamız gerekecektir. İnanç sisteminin şöyle veya böyle olması, doğru veya abes üzere bulunması, bir medeniyetin doğuşunda veya gelişmesinde doğrudan etkili olmayabilir. Zira başka şartlarda işin içindedir. Medeniyeti oluşturan insanın bu dünyaya dönük melekeleriyle ve psikolojik yapısıyla ilgili faaliyetlerdir. Aynı melekeler ve psikolojik yapı Ukbaya dönük faaliyetlerde de rol oynarlar ama bu dünyaya yönelmesinin sebepleri daha caziptir. Buna ihtiyaçların giderilme gayreti, ihtiraslar, merak, inceleme, araştırma eklenince zihni ve bedeni tavırlarımız kültürde olduğu gibi medeniyette de söz sahibi olurlar. Zaten medeniyet, kültürün gelişmiş ve genişlemiş şekli değil midir? Dinin ilgi ve ilişkisi, kültürlü olduğundan daha dış dünyaya dönük, bir bakıma kültürün maddi, açık şekliyle olan ilgi ve ilişkisine dönüşmüştür. Maddi kültüre ve tabiatı olan hakimiyete yönelik tavırlarımız, medeniyetlerimizi hem doğurmakta, hem geliştirmektedir. Medeniyetlerin teşekkülünde inanç sistemleri doğrudan etkili olmasa da, kültür bir medeniyet içinde ifade edilince, inanç sisteminin rolü bitmemektedir. Nasıl ki evrensel din, kültüre bir anlam ve seviye veriyor idiyse, medeniyetle ilişkisinde de aynı rolü oynamaktadır, din, medeniyetlere de bir anlam yüklemektedir. Medeniyetlerin tanım ve tasnifinde bile din rol sahibidir. İslam medeniyeti, Hristiyan medeniyeti veya Türk İslam medeniyeti, Budist-Hint medeniyeti ve benzeri din anlam vermekle kalmaz, mevcut medeniyetin fayda ve zararlarını insani bir sisteme layık olup olmadığını test etmede de rol oynar. Bir medeniyeti üretmek başkadır, ona şekil ve anlam kazandırmak başkadır. Medeniyetin insani çizgiyi kaybedip etmemesi önemlidir. İnsanı kendine yabancılaştırıp yabancılaştırmaması önemlidir. Aynı açı içine giren, milli kültür kimliğine zarar verip vermemesi, onu bozup bozmaması, yani bindiği dalı veya başka dalları kesip kesmemesi de üzerinde durulacak meseledir. Ulaşım, döviz idaresi, iş pazarının düzenlenmesi, bilgisayar ticareti veya bu aletin kullanımı gibi meselelerin holinin dinden beklenmesi hem gerçekçi değildir hem böyle bir beklenti dine zarar verebilir. Çünkü böyle bir beklenti de Kendini uzak görevlerle yüklenmesi, dinin bozulmasına yol açar, din ancak maddi manevi kültüre bakış tarzı ve anlam vermesi bakımından, insan şahsiyetinin parçalanmasını önler. Modern toplumda bu görev, daha önemli bir anlam kazanmaktadır. Çünkü, özellikle modern insan, şahsiyetinin bir parçasıyla vergi mükellefi, bir parçasıyla hak-hukuk taşıyıcısı, bir parçasıyla mülk sahibi, bir parçasıyla teknolojinin esiridir. Dine ise, şahsiyetinin bütünüyle bağlanır. İnanmayanlar bunun yerine dinimsi bir şey koymuşlardır. İdeoloji, siyasi hayat, insanlık düşüncesi, bilim gibi. Din modern hayatın ne üreticisi, ne bekçisi, sınırı aşanlara gösterdiği bazı yönelişleri hariç tutarsak, ne de düşmanıdır. Ancak din, medeniyet dairesiyle bütüncül olarak ilgilidir ve bütünündeki anlam ve zihniyeti test etmeye mecburdur. Medeniyet dış görünüşüyle ne kadar maddi görünürse görünsün, temel felsefe işidir ve bir sosyal ekip marifetidir. Onun için medeniyet deyince, birden fazla kültür toplulukları, bugünkü görüntüyle birçok millet görülür. Medeniyet dairelerini geriye doğru takip edersek, belki böyle bir sosyal ekip görülmez. Sürece bakmayı, bugüne doğru çevirirsek mesele daha iyi anlaşılır. Geçmişte bir Mısır medeniyetinden söz edebiliriz, fakat bugün Batı medeniyeti veya Avrupa medeniyeti dediğimizde, o ne İngiliz medeniyetidir, ne Fransız, ne Alman vesaire İslam medeniyeti de böyle bir ekibi işaret eder. Kültür ve medeniyetler, son noktada din ile tamamlanırlar. Büyük medeniyetler, tarih boyunca dünyanın büyük dinleriyle özdeşleşmişlerdir. Sorokin buna üst sistemler dedi. Huntington, dine dayalı medeniyetler arası bir güç dengesi tezini ileri sürdü. Medeniyetler çatışması meselesine de buradan girdi. Bizleri kültürler arası, medeniyetler arası, dinler arası diyalog fikrine sürükleyen de bu çatışma korkusudur. Son olarak, kültür-din ilişkisinde, günümüzde artmış olan din benzeri, şib din, sosyal tarzları da zikretmeliyiz. Değişik müzik tutkuları, bazı spor dallarının ilahlaştırılması, modernleştirilmiş birçok alan tutkularına din gibi muamele edilmesi, yahut mevcut gerçek dinin alt kültür zihniyetiyle kaynaştırılması, şib dinleri oluşturdu. Bunların ilahları teşekkül etti. Pop ilahı, futbol ilahı gibi. Bazıları bunlar için yanlış olarak sivil din tabirini kullanmaktadır. Sivil din, dinin halk tarafından algılanması ile Şib din anlamlarının birbirine karışmasına sebep olmaktadır. Şib dinler şüphesiz, ömürsüz ve geçicidir. Yerini bir başka Şib dine veya gerçek dine kolaylıkla terk edilebilmektedir. Ancak bağımlılığı dinimsidir. Şib dinlerin kültürle ilişkisi, alt kültürlere denk düşer. Mesela alt kültürlerden olan pop kültürü ile Şib din arasındaki ilişki, böyledir. Gerçek dinin alt kültürlerle dostluğa zorlanması gündeme getirilmek istenmektedir. Ama bu durumda ya alt kültür başkaldırı halinde kalmış, ya din diğerini ciddiye almamıştır. Mesela Müslüman birinin, kendisine daha yakın sayılabilecek olan bir alt kültür örneği arabesk müzikle uyumu, ne halk türküleriyle, ne sanat müziğiyle olan uyumu kadar gerçekleşememiştir. Müslüman belirli makamlarla ezan veya mevlid dinlemeye alıştığı için çok sesli veya pop müziği tarzı ile ezan veya mevlid dinlemeyi düşünmemektedir. Bir Katolik Hristiyan da Beatles'ları bağrına basamamıştı. Kilisede Beatles'ların müziği çalınmadı. Bu mesele bazen bir başkaldırı ya da fanteziler şeklini aldı. Postmodernlikte haç, nazarlık taşının yanına kondu, hippişalı suni deri giyimi arasına düştü. Buradaki alt kültür, geleneğe, dolayısıyla dine başkaldırı niteliğini taşıdı. 4. Kültür-din ilişkisinin Türk-İslam örneği Kültür-din ilişkisini geniş çapta örneklendirmemiz gerekecektir. İçinde bulunduğumuz bir kültür olduğu için, en iyi örneğin Türk örneği olduğunu düşünüyoruz. Kültür-din ilişkisine ait konu üzerinde ilerliyoruz ama örneğimizde bazı zorluklarla karşılaşmamız mukadderdir. Bunların başında bilimsel objektifliğin ve tarafsızlığın muhafazası gelmektedir. Çünkü mukayeseler bakımından çekişmelerin ve karşılıklı tenkitlerin bolluğu ve bunların tespiti, sosyolojik alanın, dini inançları da harman eden siyasi ve ideolojik kollarının değerlendirilmesi, kolay değildir. Ancak bu alan, toplumların yaşadıkları, yaşamakta oldukları, her an tekrar tekrar üzerinde gözlem, tespit ve tahlil yapabileceğimiz bir alan olduğu için, sorumluluk, tarihle ve sosyal hayatın kendisiyle paylaşılabilir durumdadır. Türklerin Müslümanlaşmaya başladığı İslam'ın ilk yüzyılında, iki ana kolun teşekkülü, bu başlangıç yıllarına eşlik etti. Bu iki ana kol, kendi içinde devam eden dallanmalara, aşırı uçlara kaymış budaklanmalara rağmen, yine de özü muhafaza etmekteydi. Biz burada bu iki kolun Türk kültürü ile uyumlaşmasını aynı zamanda doğan problemleri konu edineceğiz. Tefsir, hadis, kelam, akaid gibi temel İslami bilimlere konu olan alanı sosyolojik çerçeve ve sosyolojik yorum için ancak yeteri miktarınca kullanacağız. İki ana kolun Sünni ve Şii kolları olduğu malumdur. Fakat Şiilik kolu Türkiye'de küçük bir grup sayılabilecek Caferilik dışında Türk kültüründe Alevilik Bektaşilik şeklinde ve Şiilikten epey farklı olarak temsil edilmektedir. İslam, Kur'an ve sünnete bağlılık kapsamında genel ilkelerden kopmayan, uç yorumlara başvurulduğunda hemen kendini belli eden, derinleşmesini orijinalitesi içinde yapan, 6 iman esasını, 5 şartını, emir ve yasaklarını, tebile, tebdile, taire sapmadan devam ettiren, mutlaka Kur'an ve sünnet ölçekli bir ana yoldur. Aşırlıkları hesaba katmazsak, ehli sünnet, bu ölçülere daha çok uyduğu kanaatindedir. Şiilerinde sapmış olanlarını ayırırsak, onlar da bu ölçülere uyarlar. Demek ki, bu iki kol, farklılıkları da bulunsa, özleri itibariyle İslam’ı temsil etme niteliğindedirler. Siyasi tavır mı, daha açıkçası iktidar olma iradesi mi, farklılaşmada esas rolü oynamıştır. Bu soruya hemen hemen herkesin siyasi tavır diyeceği bellidir. Ayrılmanın itikadi olmadan önce siyasi olduğunun en büyük delillerinden birinin, Yemen'deki Zeydilerin Şii bir imama sahip olmaları, sünni olan Fas'ın ise Hazreti Ali soyundan biri tarafından yönetiliyor olmasıdır. Fakat siyasi tavırlar fikri meselelerin tabiatından gelen bölünme tavırlarına eşlik ettiği için, çok yerde birbirini doğurduğu için, meseleyi açıkça sadece birine bağlamak zor olabilir. Tarih boyunca fikri açılımlar ve siyasi açılımlar birlikte hareket etmiştir. Bazan dini olan öz, yaşanmış olan siyasi ve ideolojik kavga ve çekişmeler içinde yakalanmaya çalışılmıştır. Şunu belirtelim ki biz burada konunun tarihi süreci içindeki ayrıntılar üzerinde durmayacağız. Biliyoruz ki, bazı toplumlar vahyin sosyal laboratuvarını teşkil etmiş, inkılap o toplumda yaşanmaya başlamış, bazıları bunu dışarıdan almışlardır. Açık dinleri kastettiğimiz bellidir. Bir toplumda düşünce arayışları, inancın gelişmesinde kendi içinden patlamaya ya da inkılaba sahne olamıyorsa, bunu dışarıdan alacaktır. Dinamik ve evrensel karakterli bir din, ya o toplumda zuhur edip eskisinin yerini alacak, ya da bu tür bir din dışarıdan gelerek onun yerine geçecektir. Bu durum, patlamaların veya inkılapların yayılması demektir. Türkler de aynı şeye maruz kalmışlardır. Uzun bir macera sürecinde büyük dönüşüm için 10. yüzyılı beklemişlerdir. Musevilik ve Hristiyanlık tecrübesi sırasında veya öncesinde tam olarak terk etmedikleri kültürel ve dini adet ve gelenekler içinde yeni evrensel dine yani İslam'a girmeye başlamışlardır. Türk topluluklarında geleneksel inançların yerlerini yeni evrensel karakterli dine bırakma dönemi başlamıştır. Bu cereyan ederken göçebe unsurlar Hala eski dini inançlara ve geleneklere bağlı kalmışlar, ancak geleneksel inançlarda kendi içinde önemli bir değişime uğramaya başlamıştır. A, Türk Sünniliği, Talas Meydan Savaşı'nda Türklerin birleşerek Çinlileri yenmesi sonucu, Orta Asya’nın kaderi değişti, Çinlileşme yerine yavaş yavaş İslamiyete açılma oldu milattan sonra 751. Başlangıç bu kadar eski olmasına rağmen, Türk dünyasında İslamiyet'in tam olarak yerleşmesi 14. yüzyıla kadar sürmüştür. Türkler adeta kaybettikleri bir şeyi arar gibi bir psikolojiye sahiptiler. Tarih boyunca Türkler'de hakim olan karakterlerden biri bu, diğeri bunun sebep olduğu çabuk kapılmadır. İkincisinin hem olumlu hem olumsuz yönleri olmuştur. Türkler din değiştirirken ya da eski ile yeni arasında tedirginlikler yaşarken bu özellikleri hatırda tutmak gerekir. Kendi aralarındaki farklılaşmalar da belki bu yüzden yaşanmıştır. Bilge Kağan Budizme ilgi duyabiliyorken, Ton Cook tartışarak bu eğilimden uzaklaşıyordu ve şöyle diyordu, Buda ve Laosen, insanlara yumuşaklığı öğretmektedir. Bu öğretiler savaşçılara yaraşan meziyetler değildir. Burada hem eskiyi kaybetmeme ve milliyetçilik ruhu bulunmakta, hem aranacaksa daha doğrusu ve daha iyisinin aranması arzu edilmektedir. Ruhi yapılarına zarar vermeyen, onları pasifleştirmeyen bir din arar gibiydiler. Nitekim Saud dili tamamen terk edilmiş, yalnızca Türkçe kullanılmıştır. Tengriye, yani Gök Tanrı'ya inanılmış, Ötüken Dağı'na yeryüzünün kutsal yerleri olarak vurgu yapılmıştır. Öbür uçta Hazarlar, aynı çağlarda Yahudiliği, Museviliği, kabul macerası yaşıyordu. Bulgar boyları Hristiyanlaşmıştı. Fakat arayış devam etmiştir. Türklerin Müslüman olmaya başlaması Emeviler dönemine rastlar. Daha önceki İslam'a girişleri münferit olaylar olarak görmelidir. 2. Ömer diye de anılan Ömer Bey, Abdülaziz dönemi gibi istisnai dönemler hariç tutulursa, yayılmada Emevilerin kavimci, hatta aile taasubu içinde davranmaları, kavimciliği İslam'dan önde tutmaları, diğer kavimler üzerinde olduğu gibi, Türkler üzerinde de olumsuzluklara ve tepkilere sebep olmuştur. Türkler, Kuzey Afrika'da ve daha bazı yerlerde olduğu gibi, Araplaşmamış ama olumsuzluk ve tepkiler, onlar arasında da vuku bulmuş, İslam'ın iki kol halinde ilerlemesine yol açmıştır. Haksızlıklara karşı çıkmada ve taraf tutmada belki Türkler daha hassas davranmışlardır. İlk dört halifenin ve ilk Müslümanların yaşadıkları saf dini hayatın geniş ölçüde zıddını yaşayan Emevi saltanatının yeni yöneticilerine tepkiler gecikmemiştir. Emeviler devrinde din ve devlet birliği bozulmuştu. Onların idare hukuku, bilinçli bir şekilde şeriata dayalı olmadığı gibi, devleti de başta şahsi iktidar aracı olarak kullanmışlardır. Kişisel hayatları, bütünüyle İslam'a aykırı olmamakla beraber, ümmetin dini önderlerinin beklentilerini ve taleplerini karşılayamıyordu ve ideallerden uzaktı. Ömer Bey, Abdülaziz dönemi de vaziyeti kurtarmaya yetmedi. Din-devlet ilişkisinde önemli olan, dinin özel siyasi gelecekleri garanti altına alması mı, yoksa dini değerlerin siyaset yoluyla gerçekleştirilmesi midir? Emevi tecrübesi, bu sıkıntının tarihi örneğini verdi. İlişkide hep birinci durumun sahnede olduğu görüldü ve ne yazık ki bugün de ortadan kalkmış değildir. Ali Muaviye kavgasıyla, daha genelde, tek taraflı da yürütülse, Emevi oğulları ve Haşim oğulları çekişmesi ile ilgili olmak üzere Sünniyye ve Şiiliye siyasi bir çizgi hükmünü vermek isteyenler haklıdırlar. Gerçekte Sünnilik bu durumda olmadığı halde buraya itilmiştir. Emevi siyasetinin gölgesine sokulmuştur. Sünni, Ehli Sünnet ve Cemaat'in kısaltılmışı olup İslam'ın bizatihi kendisi ve ana yolu olduğu İsmin sünni şeklinde kalıp haline gelme sebebinin karşıtlarınca kullanılması olduğu, daha çok ondan ayrılan ve ona karşı olanlarca kullanıldığı bilinmektedir. Fakat durumlarını iki tarafta içselleştirmiş, birbirini siyasi olmakla itham etmiştir. Fırka anlayışının bir siyaset üzerine kurulduğu kanaatinde olanlar, çoğunluktadır. Biri diğerini, dini siyaset aracı kılmakla itham ederken, öbürü belikileri Yezid nazarında görürüz diyerek, siyasi yargının dine hakimiyetini yerleştirmek istemişlerdir. İslam kısa bir müddet içinde iki yönden de dönüştürülmeye maruz bırakılmıştır. Bir taraftan Emevi dönüştürmesi, diğer taraftan Şii dönüştürmesi, değişik bölgelerde değişik şekillerde vuku bulmuştur. Türk bölgelerinde Alevilik, Bektaşilik şeklinde bu dönüşüm ağırlık kazanmıştır. Emevi dönüştürmesi daha çok siyasi dönüştürme ile sınırlı kaldı, yani devlet dönüştürmesi yolunu izledi, din hayatının özüne inmedi. Belki milli tavırlarla İslam'ın bütünleşmesini aksattı. Öbürü, tepki üzerine bina edildiği için, acıyı, zulmü, çileyi öne çıkararak dinin niteliğinde operasyonlar yapan kollara sahip oldu. Ayrışmanın bir kolu Türklerde Şiilik şeklinde olmamış, Alevilik Bektaşilik ve benzer bazı tarikat ve meşrepler tavrıyla ifade edilmiş, bu çizgide bir süreç oluşmuştur. Alevi Bektaşiler yanında ve seküler çevreler gözünde Sünniliğe, Türk Sünniliği de dahil, Arap yorumu diye bakılmaktadır. Bu kanaat tartışılabilir ve doğruluğu kesin değildir. İslam'ın özüne, temel kaynaklarına göre mesele test edilebilecek durumdadır. Eğer Arap meselesi alınacaksa, köken itibariyle Şiilikte bir Arap yorumudur. Çünkü Ali taraftarlığı ve bunun üzerine kurulan dini yorumda Araplarda başlamıştır. Problemler orada büyümüştür. Savaşlar onlar arasında olmuştur. Taraftarların düşünce ve tavırları, önderlerini bile çoğu kez kale almayan bir yola girmiştir. Dini görünüşü de içine alan bu ayrışmaya iki Arap ailesinin kavgası olarak bakmak yanlış olmayabilir. Hazreti Peygamber döneminde İslam'ın iman ve fikir haşmetiyle küllenmiş olan durum, onun irtihalinden sonra tekrar alevlenmiş gibidir. Diğer kültürlerin insanları, Arap kavgasında birisini veya diğerini tutmak durumunda kalmışlardır. Yahut orta yollar peşinde koşmuşlar, ana çizgiyi belirlemek istemişler, özü kaybetmemeye gayret ve özen göstermişlerdir. Ancak üstün bir başarı gösterdikleri söylenemez fakat çok değerli eserler de vermişlerdir. İranlılar fetih yoluyla İslam'a dahil olduklarından, Hazreti Ömer'e özel tepki psikolojisi buradan gelir, Araplara karşı tepkilerini dini alana aktarmışlardır. Türkler Arap kavgasında, Sünni çizgide eğitilmiş olanlar dahil, Hazreti Ali ve çocuklarını tutmuş, diğer tarafın haksızlığına vurgu yapmayı esirgememiş, fakat bunu sırf dini alana taşımamaya çalışmıştır. Herhangi bir Arap yorumunu yolun temsilcisi olarak görmemiş, yolu ikisinden biri olarak sınırlandırmamıştır. Dolayısıyla Türk-Sünniliğini Arap tesiriyle açıklamak ve bu tesirle milli dini kimliğinin zarar gördüğünü iddia etmek, tarihi ve sosyolojik gerçeklere uymamakta, ancak farklı ideolojik tavırların iddiası olmaktadır. İslam dünyası nasıl Türkler sayesinde dinamiklik kazanmış ve yüksek seviyelere erişmişse, Türkler de İslamiyet sayesinde milli kimliklerine daha çok sahip çıkmışlardır. Küçük gruplar ve devletçikler halinde birbiriyle didişen, çeşitli dinlere girip çıkan Türkler, kaybolup gitmeye mahkum olmaktan İslam sayesinde kurtulmuşlardır. Çin tarafından eritilmekten bu din sayesinde kurtulmuşlardır. İslam'dan önce batıya giden Türkler, Hristiyanlaşmışlar, kimlik anlamında yok olup gitmişlerdir. Bir Manihayst ve Budist kültürleşme süreci sonunda, Karahan hükümdarı Satık Buğra Han'ın, İslamiyet'i kabul etmesi ve halkını da buraya yönlendirmesiyle işler değişmiş, oluşan yeni Kaşgar çevresi, yeni bir din ve kültür merkezi haline gelmiştir. Eğer Türkler Müslüman olmasalardı, bugün hepsi Hristiyanlaşmış yahut Çinlileşmiş olacaktı. Özellikle Rus Ortodoksluğu ve Batı Hristiyan kolları Türkleri yutacaktı. Uzun süre Rus işgallerine rağmen İslam sayesinde Türklüklerini de muhafaza ettiler. Türklerin milli kimlik meselesindeki bazı zaaf noktalarını ve uğradıkları zararları başka yerlerde aramak gerekir. Elbette İslamiyetin yanlış algılanması ve yanlış uygulamalar, aşırılıklar zafiyete düşme sebeplerine dahildir. Şunu da unutmamak gerekir ki Bugün Hristiyan dünyanın büyük ideallerinden olan Asya'nın bütününün Hristiyanlaşmasını başlangıcından beri önleyen, sadece ne hain, ne de uzak doğu kültürüdür. Buna daha etkili engel Türkler olmuştur. Yetiştirdiği büyük alim, mütefekkir, sanatkar ve sufilerle bizzat İslam'ı temsil ederek, İslam kültürünü zenginleştirmiş, yaşamış ve yaşatmıştır. Türkler sayesinde onlarca kavim Müslüman olmuştur. Sünnet ehlini Ümeyye oğullarına tahsis etmemeye özen göstermişlerdir. Kültürel alt birimler adetleşmelerde bunu doğrular. Mesela çocuklarına Süfyan, Ebu Süfyan, Muaviye, Yezid gibi isimler koymamışlar, oysa her birkaç isimden biri Ali, Haydar, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Rıza, Ali Haydar olmuştur. Osman, durumu itibariyle bir ayrıcalık teşkil etmiş, Bekir ve Ömer isimleri de ön saflarda yer almıştır. Bunları, Türklerin sünni kesimlerinin, Ali Muaviye meselesine alet olmadığını, kültürel uçlara kaymadığını belirtmek için söylüyoruz. Esasen tarihi sürecin başlarına baktığımız zaman da, ilk kadro içinde ne dini, ne siyasi bir ayrılık ve ayrıcalık olmadığını görürüz. İlk dört halife de buna dahildir. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma dışındaki evliliklerinden olan çocuklarından üç oğlunun adları dikkatimizi çeker. Birinin adı Ebu Bekir, birinin Ömer, birinin de Osman'dır. Hazreti Hasan'ın veya Hüseyin'in oğlunun adı Ebu Bekirdir. Bir kısım Şii yayınları bu çocukların hepsini ehli beytten sayan görüşlere yer vermişlerdir. Sünnilik veya esas adıyla ehli sünnet ve cemaat yolu, sahabenin bütününün yolunu ve anlayışını kapsar. Sonradan Şiiliğe veya başka bir kola kaynak olarak gösterilen sahabe de bu ana yola dahildir. Sadece onlardaki bazı düşünce ve nüansları kullanmışlardır. Sünni Müslümanlık deyince, Hazreti Peygamber ve sahabe dönemi kastedilmektedir. Ayrıca, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilim dallarının şekillendiği ilim döneminde, alimlerin süzgecinden geçen, maturidi ve eş-ari'nin itikat esaslarını formüle ettiği, i̇mam -ı, ı Azam Ebu Hanife ve diğer üç önder imamın ekolleştirdiği, yani birçok görüş ve mezhep arasından süzülüp gelen, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli fıkıh mektep ve mezheplerinin merkeze yerleştiği, hayatiyetlerini, canlılıklarını devam ettiren, Temel kaynaklara uygunluğu her zaman test edilmiş bir geniş yolu kastediyoruz. Bu yola büyük mutasavvıfların tutumunu ve etkisini de katmalıyız. Türklerin büyük bir kısmı, Sünni yolu tercih etmişler, itikatta maçıridi, hukukta, fıkıhta, Büyük İmam Ebu Hanife'nin kanaatlerine uymuşlardır. Kurulan büyük devletler de çoğunlukla bu yolu tercih ettiler. Öbür taraftan Türklerin yine azımsanamayacak bir kısmı, Caferi, Alevi ve Bektaşi oldular. Buna da destek olan ilim adamı ve Sufi karakterler mevcut olmuştur. Türkler daha çok karışık dönemlerde, 9. ve 10. yüzyıllar, İslam'a girdiler. Bunu unutmamak lazımdır. Bu dönemler, sosyal ve fikri çalkantıların bol olduğu dönemlerdir. Buna rağmen sağlam kök salmalar da bu dönemde olmuştur. Türk sünniliğinde de hatalar vuku bulmuş, ehli beyti iki tarafta sevdiği, saydığı ve itaatkar olduğu halde, bu hatalar, Şii tarafın ehli sünnet aleyhine yorumlamalarda bulunmasına yol açmıştır. Oysa gerçekte sünni kesim, ehli beyti savunmada en az Şiiler kadar belirli bir tutum içinde olmuşlardır. Bir hatıram bu meseleyi anlamaya yardımcı olabilir hiç Alevisi olmayan ve çocukluğumun geçtiği bir bölgede, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 1950'li yılların başında, bir gün o bölgeden olmayan bir vaiz, camide vaaz ederken Hazreti Muaviye demişti. Hazret dediği için epey tepkiler oldu. Sünni bir bölgede Muaviyeye Hazret denilmesini halk problem yapmıştı. Sünniliği, Muaviye ve Yezid ile açıklamak, Araplar için bile söz konusu edilemezken, Türklerin sünnilik anlayışını bununla açıklamak, Türk sünniliğini Arap yorumu olarak görmek yanlıştır ve bu iddia şimdiye kadar hep yadırganmıştır. Elbette ilk sosyal laboratuvar olan Arap kültürünün içine doğmuş olan İslam'ı, bu kültürün unsurlarından soyutlamak mümkün değildir. Aksi takdirde anlaşılması ve nakledilmesi mümkün olamazdı. Kültürler vahyin taşıyıcılarıdırlar. Ama Hristiyanlık nasıl İbrani veya Arami kültürünün malı olmamışsa, İslamiyet de Arap kültürünün malı olmayacaktı ve olmamıştır. Fakat ilk sosyal laboratuvarı reddetmek, yayıldığı diğer kültürleri de reddetmek anlamına gelir. Kültürlerin yukarısındaki anlamı kavrayamamak demek olur. Ya da her bir kültürün içindeki İslam'ı, ayrı birer din gibi telakki etmek gibi olur ki, bunun abesliği ortadadır. Türk-Sünniliği İslam'ın ilk formunu ifade eden Arap kültürüne, sırf kültür olarak mahkum olmamıştır. Fakat kültürel ilerlemelerde ilginçlikler her zaman olmuştur. İranlılar Araplara tepkili oldukları halde, kendi dillerinde Arapça terimleri kullanmışlar, mesela ruzeye, oruç, savem, abdeste, vudu, demişler, Türkler ise Farsça terimleri kullanarak abdest ve oruç demişlerdir. Türk Sünniliğine, İslam'ın genel ilkelerinden kopmayan, sapmayan, Kur'an'a ve sünnete uyan Alevi meşrep bir Sünnilik demek mümkündür. İlk dört halife dönemini olduğu gibi kabul eden, sonlarına doğru açılan yaralardan rahatsız olan, ihtilafta Hazreti Ali ve çocuklarını tutan, bunlara haksızlık edildiğine inanan, Ehl-i Beyt'e son derece saygı ve sevgi besleyen bir Sünni anlayışıdır. Sünniler kendilerine Sünni Müslüman denilmesinden yani bir parçaymış gibi bakılmasından rahatsızdırlar. Sadece İslam, Müslüman kavramlarını yeterli görürler. Çünkü İslam zaten sünnete uygun olandır diye düşünürler. Arapçayı ilmi araştırma, inceleme, özü anlama için kullanan, ama din eğitim ve öğretimini ve halkı aydınlatmayı Türkçe yapan Türk milleti, İslami seviyede, dünyada önemli bir yere sahiptir. Türk Sünniliği'nin Osmanlı tecrübesi oldukça bilgimizin bulunduğu bir dönemdir. Osmanlı siyasette ve idarede bir denge düzeni kurmayı hedeflemişse de Anadolu'da yaşananları ve birçok gerginliği göz önüne alırsak pek de başarılı olduğu söylenemez. İsyanlar ve bunların kanlı şekilde bastırılması, Yavuz Şah İsmail meselesi farklılaşmışlığın yönetime aksedişinin boyutlarıdır. Ancak bazı araştırmacı ve tarihçilerin kanaati şudur ki Osmanlı'nın belirli bir tavrı olmasaydı, Anadolu bütünüyle alevileşebilir, Şii dünyayla bütünleşebilir, dünyanın sünni Şii dengesi, daha derin şekilde ayrışabilir ve bozulabilirdi. Anadolu'da genel eğitim öğretimin çok zayıf ve eksik kalması, din eğitim öğretiminin düşük seviyede bulunması, özellikle kendi haline bırakılan kapalı cemaatlerin içine hapsedilmesi, dini seviye ve istikametin tamamlanmamasına sebep olmuştur. İslam'ın eğitim ve öğretimi, İslam'ın kendi doğrultusunda orijinal öğretisi, köy kesimine girememiş, bu kesimler kendi kültür kodlarıyla bunu gidermeye çalışmıştır. Kendi sorumluluklarında olmadığı halde, bu durumun sonuçlarından ve itikat ve anlayışlarından sorumlu tutulmuşlardır. Bu çelişki hala çözülebilmiş değildir. Eğitim-öğretim şehir kesiminde, özellikle payitahtta kalmış, ama burada da bu sefer yabancılaşma başlamıştır. Yani tarihi olan ve halka ait bulunan kültürle yukarı kesimler arasında bir yarılma oluşmuştur. Bu yarılmanın sosyolojisi ve psikolojisi üzerinde duran bir hayli araştırmacı ve ilim adamı bulunmaktadır. Kesimler gittikçe birbirinden uzaklaşmış, birbirini anlamaz hale gelmişlerdir. Sünni anlayış, yarılmaya hizmet etmiş midir? Sünniliğin kullanım şekliyle bunu değerlendirmek gerekir. Kendine yabancılaşmanın daha çok sünni camiada olduğu dikkat çekicidir. Yabancılaşmaya ve yarılmaya sünni Alevi meselesinin de eşlik ettiği inkar edilemez durumdadır. Sünni yönetimler, İslam'a şeklen de olsa bağlı kalmışlar ama kendi kültür köklerine, kültür özlerine yabancılaşmışlardır. Bazan, siyasi hayat ve devlet gereği İslam'a da yabancılaşmışlardır. Devletin bekası iddiasıyla padişah çocuklarını öldürmek gibi. Aleviler ise, kendi kültür özlerine büyük ölçüde sadık kalmışlar, fakat bu seferde onlar İslam'ın genel ilkelerine ve uygulamalarına yer yer uzak düşmüşlerdir. Burada bir yabancılaşma başlamıştır. Sünni Alevi ayrılması başta olmak üzere, kültürel ve zihni yarılma ve yabancılaşma problemi, Osmanlı'nın bütün azametine rağmen zaafları süratle arttırmış, devletin geleceğini etkilemiştir. Zaten İslam medeniyetini, belli tarihten sonra tek başlarına kendi omuzlarına yüklenmiş Türkler, bir milletler ekibi işi olması gereken medeniyet dairesinin de zafa uğramasına seyirci kalmaya ve diğer tarafta, batıda, yükselmeye başlayan medeniyet dairesiyle yarışta, olup biteni geriden takip etmeye maruz bırakılmışlardır. Kültür medeniyet tarihçilerinin ve sosyologların dediği gibi, tek başına omuzlanılan medeniyetler, Uzun süre taşınamaz, çöküşe doğru daha kolay giderler. Yine sosyologların dediği gibi, bir medeniyet ve yönetim, halka mal olmamışsa, uzun yaşaması mümkün değildir. Osmanlı kültür ve medeniyeti, halka mal olmadığı gibi, bunu devam ettirecek olan halkın öz kültürü de gittikçe yukarıya yansımamaya başlamıştır. Yarılma dediğimiz şey de budur. Osmanlı devletinin çöküşünden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde de benzer şeyler devam etmiştir. Devlete Sünni anlayış hakim olmuş fakat altta yatan ve giderilememiş problemler bu sefer laiklikte küllenmeye çalışılmıştır. Bir anlamda şeyhül İslamlığın devamı olan Diyanet İşleri Teşkilatı devlet organı olmuş, laiklik zaruretten devlet laikliği biçiminde uygulanmıştır. Alevi Bektaşiler yine kendi içlerine kapalı kalmaya devam etmiş, dini eğitim öğretimden bu sefer laiklik şemsiyesi altında uzak tutulmuşlardır. Gerçekte Alevi Bektaşi kolu da Sünnilik gibi Türk kültürünün İslam'la olan bütünleşmesinin bir diğer yorumudur. Aşırılıkları kastetmediğimiz bellidir. Aşırılıklara gelince iki tarafta da vuku bulan şeyler vardır. Radikal sünni kollarda da, özellikle Alevi Bektaşi kolda da uçlara kaymış bir dini kültürel macera bulunmaktadır. Daha genişçe üzerinde duracağımız Alevi Bektaşi konusuyla durum daha iyi anlaşılabilecektir. Bu konuya girmekle Türk kültürü İslam ilişkisinin daha iyi anlaşılabileceği, İslam'ın özüyle ilgili bir sosyolojik sürecin yorumunun daha sağlıklı yapılabileceği ve daha doğru şekilde test edilebileceği kanaatindeyiz. B. Alevilik Bektaşilik, bir oluşan genel özelliklerin siyasi ideolojik dini altyapısı, İmamiye ve sünnilik konusuyla başlamamız uygun olacaktır. Çünkü Alevilik ve Bektaşilik, Şiilikten, imamiye Caferiye, ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, ayrılmadaki ilk hareket noktaları aynıdır. Şiilikte de Ali var, Alevi Bektaşilikte de, ikisinde de Ehli Beyt var. Hasan Hüseyin, Muaviye Yezid var, şahıslarla din ilişkisi ikisinde de mevcut. O halde İran Şiası, Şiiliği ile Sünni anlayış ilişkisi, Alevi Bektaşiliği ilgilendirecektir. Ayrıca Şiilik ile Alevi Bektaşiliğin kendi içlerinde farklılaşmasını anlamak için de bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Şii ulemasının kanaatleri şunlardır. Bir Şia kavramı, dost, taraftar demek olmakla beraber, Özel olarak Ali taraftarı, Ali'nin arkadaşları ve dostları demektir. Şia kavramı artık bu anlamı kazanmıştır. İki Hazreti Ali ve 12 İmam ve imamlık hakkında aşırı inanç besleyenler, ileri gidenler, sınırı aşanlar, Ulat ile İmamiye Şiasını birbirinden ayırmak lazımdır. Gulat'ın inançlarını imamiyeye mal etmek zulümdür. 3. Bu kolun adı İmamiye Şiası veya sadece İmamiye veya 12 İmamcılık, İsna Aşeriye, yahut da Şeri kuralları tanzim eden 6. İmam Caferi Sadık'ın adına izafe olarak Caferiyyetir. 4-5 Esas şunlardır. Bir Allah'tan başka ilah olmadığını bilmek ve söylemek, iki Allah'tan gelen haberleri tebliğ edeni, peygamberler ve son olarak Hazreti Muhammed'i, tasdik etmek, üç ibadet etmek, dört iyiliği emredip kötülükten men etmek, beş ahirete inanmak. Bu binanın üç, üncü direği olan amel, altı esasa dayanır, bir namaz, iki oruç, üç zekat, dört haç, beş cihad, altı humus, yani zekattan ayrı beşte bir dini vergi. Beş iman esasına altıncı olarak imamete, imamlığa, inanmak katılır. İmamlık, devletin ve ümmetin şer'i, dini ve dünyevi başkanlığı demektir ki peygamberlik gibi bir makam ve mevkidir. İmam, başkan, peygamberin vekili, naibi, şeriatın koruyucusu, ümmetin müktedası, Allah'ın seçtiği zattır. Allah dilediğini peygamber seçtiği gibi, dilediğini de imam seçer. Peygamberlerine kendilerinden sonra imamı asbetmesini emreder. İmam, peygamberlikten sonra, insanların en olgunu, en faziletlisidir. Kendisine güvenilmesi için hata ve suçtan, günahtan korunmuştur. Allah, Hazreti Peygamber vasıtasıyla Hazreti Ali'yi bildirmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in 5. suresinin yani Ma'ait 67. ayetinde geçer. Oradaki emir gereğince veda haccından dönerken, ben kimin mevlası isem? efendisi, emir sahibi, Ali de onun mevlasıdır demiştir. Böylece Hazreti Peygamber Allah'ın emrini tebliğ etmiştir. Daha birçok delil, önceden mevcuttur. Ehli beyt'e dikkat çekilip vurgu yapılması da bunun işaretidir. Büyüklerin bir kısmı daha sonra bu tebliği tevil ederek, değişik yorumlayarak, ümmetin iyiliğini başka yolda görmüşlerdir. Hazreti Ali ve taraftarları, İslamı kendi nefislerinden aziz bilerek, ısrar etmenin İslam'a zarar vereceğini düşünmüşler, büyük bir gedik açmamak için bir müddet sonra da olsa biat edip ses çıkarmamışlardır. İmamiyeye göre gerçek imamet nizamı şudur: Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin, Hazreti Ali, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in vasisi olduğunu, 12 NCI imama kadar biri diğerini bildirmiştir. Allah yeryüzünü nebisiz ve vasisiz bırakmaz. Bu bakımdan 12, Nci İmam, gayıp imam, gizlenip beklemeye çekilmiş olup, günü gelince zuhur edecek, yeryüzü imamsız kalmayacaktır. Bu arada naipler, rehberler, ayetullahlar ve benzeri, görevi devam ettireceklerdir. 12, Nci İmamın, Mehdi Muntazar, beklenen Mehdi, beklenmesi daha nereye kadar? Bugüne kadar bin yılı geçmiştir. İmamiye'ye göre bu normaldir ve bu normalliğin delilleri vardır. a. Hazreti Nuh 950 yıl yaşamıştır. Hatta bu peygamberin 1600-3000 yıl ömrü olduğunu söyleyenler olmuştur. b. Hazreti Nuh'tan daha uzun ömürlü insanlar bulunmaktadır. c. Hızır aleyhisselam hayatta d. r. ölmemiştir. Hızır'la ilgili haber ve deliller vardır d. İlyas ve Hızır'la beraber İdris ve İsa peygamberleri de sayarsak dört peygamberdiridirler. e. Uzun yaşamak şaşılacak bir şey değildir. Allah isterse binlerce yıl yaşatabilir. Bugün bile 120 yıl yaşayanlar yok mudur? Batılı bilginler dünyada ebedi yaşamanın imkanını bile söylemişlerdir. Bunlar göz önüne alınınca, 12. İmamın ölmemiş olduğuna ve döneceğine inanmak mesele değildir. İmamın kendisi ortada olmayınca varlığının ne hikmeti var, sorusunun cevabı da imamiyeye göre zor değildir. Evvela birçok şeyin hikmeti bilinmeyebilir. Hacer-i Esved'e saygı gibi, akşam namazı neden üç rekattır da yatsı dört, sabah iki rekattır. Kıyamet ne zaman kopacaktır, birçok şey bizden gizlenmiştir. Kadir gecesi de böyledir, İnanılması gerekir. Üstelik Mehdi, 12. İmam, hakkında hadisler vardır. 5- imamiyeye göre imamet meselesine inanmayan, bunu kabul etmeyen, fakat diğer iman esaslarına inanan kimse, Müslüman ve mümindir. İmameti kabul eden kimse ise, bilhassa mümindir. Ayırt edici özelliği bu imamet meselesidir ki 12 imamı kabul etmek gerekir. 6- İmamet inancı ve Hazreti Ali soyundan olan imamların birbirini nasbetmesini, tayin etmesini, ve bunu esasen Allah'ın bilip emretmesi meselesinde son bir problem şudur ve imamiye bunu da cevaplandırır. Altıncı imam cafer Sadık, kendisinden sonraki yedinci imam, büyük oğlu, İsmail'i bildirmiş, sonra beda uygulanarak, değiştirilip Musa el-Kazım, yedinci imam olmuştur. Beda, nesih gibi bir şeydir. Allah'ın yaratış, emir ve işinde neshetmesi gibidir. İsmail nesedilmiş, Musa el-Kazım yedinci imam olmuştur. Yedi Allah adildir, kul hür ve muhtardır. Bugünkü deyişle özgür ve özerktir. Eşariye ve Maturidiye ile imamiyenin bu konuda bir farkı yoktur. Sekiz ilim ve inanma, akıl ve kalp alanlarında bir fark yoktur. Dokuz imamiye kıyası kabul etmez. Fakat imamlara ait olmak kayıt ve şartıyla içtihadı kabul ederler. 10 ila 12 imam silsilesinde nakledilmeyen hadis, sünnet mutbır değildir. 11 içtihat ve taklit fürua, ikinci dereceden konulara, aittir. 12 farz ve vacip aynı şeydir. 13 namaz, oruç, zekat, haç konularında, ayrıntılar dışında bir fark yoktur. Sünnet namaz, nafile namaz anlamındadır. 14 nafilede cemaat meşru değildir. Bu bakımdan cemaatle teravih namazı kılınmaz, nafile namaz cinsinden tek başına kılınabilir. 15 sahabenin büyük zatları Hazreti Ali taraftarıdır, yani Şiiadandır. Fakat Hazreti Ali taraftarı olmayan sahabenin, Hazreti Peygamber'e muhalefette bulunduğu söylenemez. Böyle bir zanda bulunulamaz. Onlar bugün de yeryüzündekilerin en hayırlıları, İslam'ın en yüce makamına sahip bulunanlarıdır. Ancak bazı maksatları iyi anlamamış olma ihtimalleri vardır. Ebu Süfyan ve oğulları gibi pek az sayıda kişinin ise, İslam çizgisinde olup olmadıkları tartışılabilir durumdadır. Bunlar hem dini, hem siyasi haksızlıklara boğulmuşlardır. Muaviye'nin çocukları, zulmü arttırmışlar, Hazreti Peygamber'in torunlarını şehit etmişlerdir. 16 ilk iki halife, İslam'ı kuvvetlendirmişler, sahasını genişletmişler, Tevhidi yaymışlar, askeri silahlandırmışlardır. Zaten bunları gördüğü için Hazreti Ali altı ay sonra barıştı ve biat etti. Hazreti Ali'nin halifelikte hırsı yoktur. Muaviye ile işler bozuldu. 17 Muaviye İslam'a ve halifelik makamının gereklerine zıt bir yol tuttu. Şatafatlı saltanat yaşadı ve aynı zamanda soy taasubu güttü. İslam ve Hazreti Peygamber'e büyük saygısızlıklar sergilediler ve torunlarına zulmettiler. Bu soydan Ömer bin Abdülaziz hariç, iman ve İslam'a hizmet eden hemen hiç görülmez. 18 Abbasiler de Emeviler gibi Hazreti Ali soyuna zulmettiler. Ehli Beyt imamları ise, ilim, takva, ibadet ile meşgul oldular. Halkın gerçek imamları onlar oldu. 19 Cennet ve Cehennemi inkar eden Ebu Süfyan'a Müslüman, Hz. Peygamber'i koruyan, dinini öven, amcası Ebu Talib'e kafir demek, ehli sünnetin haksızlıklarından biridir. 20. Abdullah İbni Seben'in Şah ile ilgisi yoktur. Şia da bu adamı lanetle anar. 21. Şia'ya Hristiyanlığın veya Museviliğin etkisi olduğu iddiası asılsızdır. Onlar Allah'a inanıyor diye bu inanç damı onlardan geçmiştir. 22. Şia'da hulul ve tenasü olduğu iddiası doğru değildir. 23 Hazreti İsa ve 12 Nci imamın tekrar dünyaya gelecekleri inancı, viyat, imamiyenin zaruri inançlarından değildir. Bunlara inanmakla Müslüman olunamayacağı gibi, inanmamakla da Müslümanlıktan çıkılmış olunmaz. Ancak bunun vuku bulabileceği, bazı işaretlerle daha yakın görünmektedir. Bu işaretler Hazreti İsa'nın geleceği hadisi, Bakara 243, Nemel 83 gibi ayetlerdir. 24-5'te bir dini vergi demek olan Humus, imamiyenin özelliklerindendir ve, ganimetin 5'te biri Allah Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Enfal 41 ayetine dayanır. Humus, Hazreti Peygamber ailesine verilmek üzere farz kılınmıştır. Çünkü onlara sadaka, fıtır sadakası ve zekat vermek haramdır. Humus'un yarısı Hazreti Peygamber ve Ehli Beytine aittir. İmam zahirse, ortada ise, ona, değilse, on ikinci. İmam ve sonrası, nebi olan de verilir ve din işlerine sarf edilir. Diğer yarısı, Haşim oğullarından olup, kendilerine sadaka ve zekatın haram olduğu kimselere, seyyid ve şerifler, verilir. Humus'un kalktığına dair bir senet yoktur. 25 namaz, oruç, zekat, Haç, cihad, iyi olanı emir ve kötü bilineni men etmek gibi ibadet ve taatte bu konudaki temel ilkelerde küçük ayrıntılar dışında ehli sünnet ve şia aynıdır. Muamelat konusunda nikah hariç yine önemli fark yoktur. Nikah'taki fark muta nikahına aittir. İmamiye, geçici ve anlaşmalı nikahı kabul eder. 26 Kerbela toprağına veya ondan bir parçaya niçin secde edilir? Toprak temizdir ve temizleyicidir. Yeryüzü mescittir. İnsan topraktan yaratılmış ve oraya gömülecektir. Toprak verdiği ürünle hayatı sürdürür. Ateş, yakıp yok edici, toprak yaşatıcıdır. Bu bakımdan şeytan ateşten, Adem topraktan yaratıldı. Toprak şeranda sudan sonra temizleyicidir. Teyemmüm toprakla yapılır. Namazda en genel en temiz, en güzel secde yeri topraktır, yani bütün yeryüzüdür. Toprak ve yeryüzü hakkında pek çok ayet ve hadis vardır. İmamiye'ye göre toprak dışında bir şeye secde etmek caiz değildir. Yerin adeta kutsallığı göz önüne alınırsa, özel olarak Hz. Hüseyin'in şehit edildiği ve kanının oraya aktığı toprak söz konusu olursa meselenin önemi anlaşılır. Bu şehit toprağı önceden Hz. Hüseyin çocukken Hz. Peygamber tarafından haber verilmiştir. Böylece toprağa secde farz Hz. Hüseyin'in toprağına secde sünnettir. Toprağa secde, toprağa ve Kerbela toprağına tapmak demek değildir. Secde Allah'a'dır. Toprağın mübarek vesile kılınması söz konusudur. Bir şeye secde ile bir şeye alım koymak suretiyle Allah'a secde arasında fark vardır. Allah'ın meleklere Adem'e secde edin diye emir vermesi böyle değil midir? Orada da secde Adem'e değil, Adem vesilesiyle Allah'a'dır. Kerbela toprağı içinde durum aynıdır. 27 İmamiyenin ilk ve son kanaati şudur ki Sünnilerin imamiye, Caferiye hakkındaki bilgileri yanlış veya çok zayıftır, bazılarının hiç yoktur. Temel kaynaklara dayanmaz, dedikodu ve kulaktan dolma şeklindedir. İmamiye hakkında, Caferilik esas alınmak üzere, aşırı uçlarda olmayıp, evli i Sünnet'te beraberliklerinin çok fazla olduğu özet bilgiler bunlardır. Bu bilgiler hem kendini tanımlama ve tanıtma, hem tenkit ve şüphelere cevap verme şeklindedir. Biz de arada hala tartışılabilecek noktaları belirttik. Tekrar edelim ki, esas konumuz Şiilik ve Sünnilik ve aralarındaki ihtilaflar değildir. Ancak Alevi Bektaşiliğin birçok kök itikatlarının burada olduğunun, değişip dönüşmüşse, nerede, nasıl, hangi mesafede olduğunun bilinmesi için bu bilgilere ihtiyaç vardır. Şimdi de ehli sünnet alimlerinin ve mutasavvıflarının, tarafsız akademisyen, bilim adamı, kelamcı ve felsefecilerin konu ile ilgili genel ve müşterek kanaatlerini özetleyelim. İlk iki büyüğü ve Hazreti Peygamber'in kayınpederleri Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, iki damadı Hazreti Osman ve Hazreti Ali sevmek ve saymak gerekir. İslam'a uygun fazilet budur. Bu kanaatin kaynağı doğrudan Hazreti Peygambere dayanmaktadır. İlk ikinin üstünlük ve faziletini Hazreti Ali de dile getirmiş, Hazreti Peygamber'den nakillerde bulunmuştur. Şii alimlerinin büyükleri de bu kanaati belirtmişlerdir. Bunlardan birini diğerine ve diğerlerine tercih etmek imana bir zarar vermemekle beraber bir bilgisizliği ve bir taasubu ifade edebilir. Hadis alimleri sağlıklı ve senetli olmak kaydıyla her kanaldan gelen haberi tespit etmiş, ister Hazreti Ali taraftarlarından, ister diğerlerinden gelsin, taraf tutmamışlardır. Şii alimlerinden Abdurrezzak, eğer Hazreti Ali, ilk ikisinin daha yüksek olduğunu söylemeseydi, ben de söylemezdim. Hazreti Ali'yi sevdiğim için, onun gibi söylerim. Yoksa günaha girerim. Ali, Zeynel Abidinin oğlu Caferi Sadık'ın babası ve Hazreti Peygamber'in torunlarından olan İmamiye'nin 5. İmamı Muhammed Bakır, bütün sahabeye saygı duyar, özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i üstün tutardı. Kendisi şöyle söylemiştir, Ebu Bekir'in ve Ömer'in üstünlüğünü tanımayan, sünneti tanımamaktadır. Genel olarak Hazreti Peygamber'in arkadaş kadrosuna, ashabına, dil uzatmak doğru değildir. Hazreti Ali'yi sevmeyen ehli sünnetten olamaz. Bu gibi kimselere harici denir ki tarihi örneği malumdur. Hariciler Hazreti Ali'ye düşman olmuşlar, Rafiziler Hazreti Ali'yi sevmede aşırı gidip onu putlaştırmalardır. Oysa Hazreti Ali Necul Bela eserinde "Benim yüzümden iki kişi helak olacaktır. Sevip hakkımda ileri giden, sevmeyip aleyhimde bulunan" demiştir. Yine, onu yüzüne karşı övenlere, Ey yüce Allah'ım! Benim ne olduğumu sen benden daha iyi bilirsin. Bizi onların zannettiklerinden daha hayırlı et ve bilmedikleri kusurlarımızı da bağışla diye ilave etmiştir. Hz. Ali bunları sağlığında gördüğü için tecrübeye istinaden söylemiştir ve oluşabilecek tehlikeye dikkat çekmiştir. Fakat faydası olmamıştır. Ehl-i beyti, yani Hazreti Peygamberin aile efradını sevmek, rafizilik değildir. Rafizilik, ehl-i beytin dışında ne varsa ona düşman olmaktır. Ehl-i beyti sevip saymamak ise, Müslüman olmaya zarar verir. Ehl-i beyti sevmek, iman etmenin işaretlerindendir. Ehl-i sünnetin, ehl-i beyti sevmediğini söylemek, tam bir cehalet ve iftiradır. Ehl-i Beyt düşmanlarıyla savaşarak onları cezalandıranlar, Ehl-i Sünnet topluluğu olmuştur. Hazreti Hüseyini şehit edenleri ve eziyet edenleri ortadan kaldıran kumandan Ebu Müslim Horasani Türk ve Ehl-i Sünnettendi. Türk milleti için Ehl-i Beyti ve Hazreti Ali'yi sevmemek, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyine yapılanlara üzülmemek, düşünülemeyecek bir şeydir. Ancak bir din, bir inanç sistemi, siyasi haklılık haksızlık üzerine bina olmaz. Dini haklılık haksızlıkta da ölçü, inanç sisteminin kendisi ve ne olduğudur. Ebu Cehil haksız ve yanlışta olduğu için Hazreti Muhammed haklı değil, Hz. Muhammed haklı ve doğru da olduğu için Ebu Cehil haksız ve yanlıştadır. İslam, Ebu Cehil'e tepki üzerine bina edilmemiştir. Nitekim Ebu Cehil olmadı ama benzer birçok örnek, sonradan doğru yola girdiler. Şayet Hazreti Ali'ye, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e haksızlık ve zulüm yapanlar, sonradan pişman olup af dileselerdi, oluşmuş olan inanç kolu, ne olacaktı? Vahşi, af dileyip Müslüman oldu ve iş bitti. İnanç sisteminde bir değişiklik olmadı, önceden neyse, sonra da aynı oldu. İlk yüzyılda, haklılık haksızlık ve siyasi kavgalar üzerine gerçekleşen siyasi oluşumlar İslam dünyasının gelişimini geciktirdi ve birlik beraberliği bozdu. Ehli sünnet alimlerinin yürüttükleri mantık şudur, sahabenin tamamını öven ayetler ve hadisler vardır. Hazreti Ali'nin diğerlerini öven sözleri vardır. Hazreti Ali'de, ilk üç halifeye gösterilen sevgide ve övgüde riyakarlık söz konusu olamaz. Bu insanlar temiz Müslümandırlar ve hepsi Hazreti Peygamber'in terbiyesinden geçtiler. Aralarındaki bazı ihtilaflar, içtihat ayrılıklarıydı ve siyasi idari meselelerdeydi. Sahabe kadrosu önemlidir. İslami bütün meselelerin örnekleri oradadır. Vahiy metninin beşeri laboratuvarıdır. Yayılma sahabe sayesinde oldu. Her şeye rağmen onların arasındaki ihtilafları, dinin esaslarından saymamalı, insani zaaflardan olarak görmelidir. İslam'da ruhanlık olmadığına göre, bu insanların birbirlerine bazı muhalefetlerini üzücü bulmalı, fakat dinin esaslarına indirgememelidir. Hazreti Peygamber'e bile bazı itirazlar vaki olmuştur. Bunlar asla istismar edilmemiştir. Bazan ihtilaflar, ihtilafa düşenlerce değil, Başkalarınca büyütülmüş, istismar edilmiştir. Kötü niyetle hareket edildiği de olmuştur. Niza ve çekişmeler neredeyse İslam kaynaklarını unutturmuştur. Ehl-i Beyt sevgisi bile Hazreti Peygamber'in kendisini gölgelemiştir. Ehl-i Sünnet alimlerine göre Hazreti Ali, Fatıma ve çocuklarının özel bir yeri olmakla beraber Hazreti Peygamber'in bütün hanımları Ehli Beyt'tir. Halifelik iman esaslarından değildir. Yine kanaat şudur ki, tarafgirlik ve ihtilaf başlamış olduğuna ve Hazreti Ali'nin her şeye hakim olduğu ve ihtilafları siyaseten çözecek bir isteğinin bulunduğu tartışılabilir olduğuna göre, ilk halife Hazreti Ali olsaydı, başlamış olan tarafgirlik erken çatışmalara sebep olacak, birlik ve beraberlik, Hazreti Peygamber'den hemen sonra bozulabilecekti. İslam'ın yayılması ve devletinin olgunlaşması aksayacaktı. Hz. Ebu Bekir birliği temin etti. Hazreti Ali de ona uydu. Çünkü ikisi de birbirine karşı değildi. Hazreti Ali'nin dirayeti sayesinde de, kendi zamanındaki çalkantı ve karışıklık, her şeye rağmen, ehven atlatılmıştır. Ehli sünnet alimlerine göre, imamiyenin, genel olarak Şiiliğin, ilahiyatı ve metafiziği, çatışmalardan doğan çile ve ıstıraplar üzerine kurulmuş gibidir. Hazreti Ali taraftarlığı ve çileler üzerine bina edilmiş olan ve sonradan oluşturulan itikat sistemi mensupları şu sorulara muhatap olmaktadır. Ehli Sünneti Ebu Süfyan ve oğlu Maviye, onun oğlu Yeziid üzerine oluşturulmuş bir inanç sistemi olarak görmek doğru mudur? Yahut Ehli Sünnet Hazreti Ali karşıtlığı üzerine kurulmuş bir mezhep midir? 12. N.C.I. imamın bıraktığı vasinin yetki ve masumiyeti nereden gelmektedir? 12. N.C.I. imamın tayin imtiyazından mı, bilgiden mi? Daha sonra ara merhaledeki vasilerin imtiyaz ve yetkisi yine bir çeşit kutsallık çizgisi mi takip eder yoksa ruhban şeklinde yetişmeye ve kutsal mahfazalı bilgiye mi dayanır? İmamiye, Allah'ın ilminde ve Peygamber'in tebliğinde mevcut olan bir inanç sistemi olduğu için mi var oldu, yoksa imamlık kavgası süreci içinde mi bu itikat teşekkül etti? İslam dünyası dışından, mesela Batı dünyasından bir kişi Müslüman olmak ve bizden yardım almak isterse, hemen Hazreti Ali ve çocuklarının durumundan ve çektiklerinden başlayarak mı onu davet edeceğiz, Yoksa Kur'an ve Hazreti Peygamber kaynaklı, temel ilkeleri sunarak mı işe başlayacak, tarihi olayları sonra mı zikredeceğiz? Kur'an-ı Kerim hakkında ulu orta şüpheleri ilk doğuran ve Batı dünyasının kötü niyetini tahrik etmiş olan bir kısım Şiiler olmuştur. Bu etkiyle bazı Alevilerde de aynı iddialarla karşılaşırız. Fırsat kollayan kötü niyetliler hariç, Batılı doğulu bütün ilim dünyası, bu iddiaları ciddiye almamıştır. Esasen önderlerin karakteri ve tarihi sürecin içinde cereyan eden mantık, bu iddialara imkan vermemektedir. Kırtas vakasını varis yazdırmak diye alan Şiiler, Hazreti Peygamber'in sağlığında, Kur'an'ın tahrif edilmiş olduğunu ima ettiklerinin farkında değillerdir. İddia ettikleri gibi varis Kur'an-ı Kerim'de mevcut idiyse, Hazreti Peygamber neden vasiyet yazdırsın? Eğer bu, anlaşılamayacak kadar kapalı ise, bunu açıklamayı niye son güne bıraksın? Yok eğer bazıları Kur'an'dan bunları çıkarmış ise Hazreti Peygamber o ana kadar suskun mu kaldı? Hazreti Ali bunu biliyor idiyse neden sessiz kaldı? Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği ve Hazreti Peygamber'in vekili olacak bir zattan gayri ahlaki bir tutum beklenebilir mi? Bu sorular üzerinde ehli sünnete göre ciddi şekilde durulmalıdır. Ehli Sünnet mensuplarının Sünni Şii değerlendirmesinin ve kısmen de sorgulamasının özeti, bu minval üzeredir. Mutlaka Hakem Kur'an ve Hazreti Peygamber olsun şeklindeki isteklerini de buna eklemeliyiz. Alevi Bektaşiliğe gelince, Sünniliği şeriat makamında kalmış görerek aralarındaki farklılaşmaya nasıl bakıyorlarsa, Şiilikte farklılıklarına da o şekilde bakmaktadırlar. Oysa, eski adet ve gelenekler ile üretilmiş olan bazı efsaneler hariç tutulursa, sistemdeki soy, imtiyazlı ve yetkili kişiler, haksızlık ve çile üzerine bina edilme, Hazreti Ali ve çocukları, Ebu Süfyan, Muaviye ve çocukları gibi konularda temel mantık, Şiilerle aynıdır. Bu durum, Yelpazenin bölümlerine göre değişmekte ve her Alevi grup için durum aynı olmamakta ise de, bazı temel kabuller adeta kemikleşmiş gibidir. Birlik ve beraberlikteki tutum, aile bütünleşmesindeki titizlik, bunun sosyolojik ifadesiyle cemaatçi özellik ve klan aşiret karakteri, Araplardan geçen asabe meselesine eklenince, Türk Alevisinin durumu ortaya çıkmıştır. Müslümanlık, bilindiği gibi asabe davasını, aşiret ve soy taasubunu, aile üstünlüğü meselesini küllemiş olduğu halde, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ve ilk iki halife dönemi geçince, bu taasup adeta hortlamıştır. Şu veya bu sebeple, şu veya bu fırsatla tekrar ortaya çıkmıştır. Putçuluk ve asabiyetçilik gibi iki cahiliye adetiyle bu sefer yeni dine bürünerek bir başka biçimde tekrar karşılaşılmıştır. Cahiliye döneminin putperestliği, putlaştırılan bir insan taraftarlığına dönüşmüş, Aile ve aşiret asabiyeti de ırkçılık şeklini almıştır. Irkçılık, Emevilerde, Araplaştırarak Müslümanlaştırmak gibi İslami ırkî karaktere bürünmüştür. Öbür taraftan, Hazreti Ali daha hayattayken, ona Allah demek cesaretini gösterenler olmuştur. Farkında olsunlar veya olmasınlar, kabul etsinler veya etmesinler Aleviler, Arap aşiret nizamına ait bir kavganın, İslam'a rağmen gündeme gelmesinin mirasını yüklenmişlerdir. Ümeyyeoğulları Haşimoğulları karşıtlığı, alevilerde Sünni Alevi karşıtlığına dönüşmüştür. İslam dini, Arap toplumu içinde başlamış olsa da, oradaki Alevilik, Türkiye'dekine benzer bir durum arz eder. Mesela Suriye'deki Aleviler. Nusayriler ile Anadolu'nun birçok bölgesindeki Aleviler arasında bir karşılaştırma yapıldığında, farklılıklardan daha çok benzerlikler göze çarpar. Her grup, yeni durumu elbette kendi geçmişiyle birleştirmeye çalışmıştır. Nusayrilik aşırı bir Şii fırkasıdır. Bütün Nusayri kolları, Hazreti Ali'yi ilah olarak tanır. Anadolu coğrafyasında oluşan kavramların bir kısmı, etnik çağrışım yapsa da, dini bir kimliğe bürünmüşlerdir. Çepni, tahtacı, terekeme, Yezidi, Kızılbaş, Şiiliye, imamiye, Caferiye'ye ilave edilmiş, daha doğrusu onların yerine geçmiş yeni kavramlardır. Hepsinde ortak nokta Alidir ve buradan türeyen Aleviliktir. Bütün Müslümanlarda müşterek olan ve imanın işaretlerinden sayılan Ehlibeyt sevgisi, Şiilikte, Alevilik ve Bektaşilikte sınır ötesi bir duruma dönüşmüştür. Esas normların namaz, oruç Haç, zekat olduğunu kabul eden, yerine getiren ve aynı zamanda geleneksel Alevi orijinalliğini benimseyerek ifade eden bir kısım Alevilerin dışında kalan Alevilerde, bu değerler ve ibadet tarzları kabul edilmemektedir. Bu gruplar, törelere bağlı, namus kavramına yer verip, son derece bu alanın ilkelerine düşkündürler. Fakat, gusül, abdest, namaz, haç ve zekat yoktur. İki kültürel altyapı ve İslamlaşma süreci. A. Ahmet Yesevi çizgisinin tarihi zemini oluşumu değişimi dönüşümü. Başlangıçta Türkmenlerin önemli bir kısmı, ana yoldan ayrılan, heterodoks, Müslüman oldular. Tepki ve isyan ruhu taşıyorlardı. Eski adetleri terk etmemişlerdi. Halk Müslümanlığı tabirine uygun bir anlayış içerisindeydiler. Eski adetleri kaybetmeden, onların üzerine, bazen kaynaştırarak, bazen ariyet gibi durarak, yeni din bina edilmiş, bunda halk anlayışı galip gelmiş, kendi geleneksel ahlak anlayışları merkeze alınmış, fakat bazı itiraz ve ayrılma noktaları oluşmuştu. Peki kültür ve yeni dinin imtizacı ve uyumu zaten böyle olmayacak mıydı? Bunda bir farklılık mı var? Yeni dinin ilkelerinden ve yeniliğinden uzaklaşmak veya eskileri ve eski kimliğini aktararak ve öne çıkartarak yeniyi buraya dönüştürmek mi söz konusuydu. Önemli olan bunu anlamaya çalışmaktır. Belliydi ki uyum ve imtizaç derken, bir yarılma ve uzaklaşma huku bulmuştu ve bu yarılma imparatorluk döneminde, bazı yanlışlık ve ihmallerinde araya girmesiyle, yalnız diniyi değil, zihni, siyasi, kültürel ayrışmaya kadar gidecektir. Türkmenlerin önemli bir kısmının tavrı ve karşı tavırlar, bizi Alevilik-Bektaşilik meselesine bu açıdan bakmaya sevk ediyor. Sırf Türkiye ait olmak üzere üç büyük tarikat olduğu vurgulanmıştır, Yesevilik, Bektaşilik, Mevlevilik. Bu demektir ki asıl tarikatlardan biri Bektaşiliktir. Alevilik Bektaşiliğin köy kesimindeki uzantısıdır. Ancak göreceğimiz üzere bunlar arasında da epey farklılık ve ayrışma zuhur etmiştir. Ayrin Melikov'a göre Türk Aleviliğinin kökeni Bektaşiliğe bağlıdır, fakat Alevi kelimesi yanlıştır. Kızılbaş deyimini kullanmak daha doğrudur. Bektaşilik tarikat kaynağını bir taraftan İslami tasavvuf sisteminden, diğer taraftan eski Türk ve diğer inanç sistemlerinden alan, onları kaynaştıran bir kimliği yaşatıyordu. Mesela İslamiyet'ten önceki dönemlerde, evli Türk çiftleri, kımızlı dini toplantı yaparlardı. Göçebe Türkler bunu Bektaşiliğinde Aleviliğinde kaynağı olan Yeseviliğe sokmuş, Anadolu'ya gelince babayı çevrelerinde icra edilmeye başlanmıştır. Türkmen gruplar tarafından Şii kollarıyla da temas sağlanarak Alevi kimliği oluşturulmuştur. Türklerin şehirleşmemiş kesimlerinin, eski Türk adet ve geleneklerine Ali, Hasan, Hüseyin'i ilave etmelerinin sebebi, yeni dinle karşılaşma döneminde, Hazreti Ali ve soyuna yapılan haksızlık ve zulüm olmuştur. Müslümanlaşma sürecinin bu kanadına, tepkiler damgasını vurmuştur. Bununla da yetinilmemiş, haksızlık ve zalimlik yapanları, Arap kavmiyetçisi ve Arap kültürcüsü şeklinde görerek İslamiyet'i yorumlamışlar, kendi adet ve geleneklerinin içine daha çok kapanmışlardır. Artık İslamiyet'i bu adetler çerçevesinden görerek yorumlayacaklardır. Yalnız Türkler değil, İranlılar da, İslam yayılırken tepkici bir tutumla bir tarafa itilmiştir. Ancak unutmamalıdır ki bu dönemlerde İran'a Türkler hakimdir ve böyle bir rol, yine Türklerden gelmiştir. Safevi ailesi ve Şah İsmail, çoğunlukla Türk soyudur. Bu bakımdan İran'ı Türkler şiileştirdi diyenler, pek de haksız değildirler. Anadolu'da Alevi ya da Kızılbaş gelişimi de Safevilerin desteğiyle olmuştur. Şah İsmail'in babası Şah Haydar, savaşlarda başına kırmızı kalpak giymiş ve savaşa katılanlara giydirmiş olduğu için, sonradan bu kalpağa Haydari denecektir, bunlara Kızılbaş denecektir. Melikov'un kastettiği budur. Alevi kimliğini veya Kızılbaş kimliğini kazanmada belirli bir süreç ve özel bir siyasi dini çizgi oluşmuştur. Türkmenlerin Alevi kimliği kazanmasında baba İlyas'ın rolü büyüktür. Türkmenler ileri giderek ona Baba Resulullah bile demişlerdir. Safevi hareketi böylece hem İran'ı Şiileştirdi hem Anadolu'yu etkiledi. Kökleri Ahmediye seviyeye dayanan Bektaşilik, yön değiştiren kollarıyla Aleviliğe aktarılmış oldu. Eski adetlerle köprülerin inşası sırasında Alevilikte Bektaşiilikte ilk günkü gibi kalmadı. Ancak Bektaşilerle Alevilerin yolu zamanla epeyce ayrıldı. Allah'ın kendini insan şeklinde gösterme anlayışı gelişmekteydi. Allah kendini insan şeklinde gösterirse bu, Hazreti Ali olur diye inanç teşekkül etmeye başlamıştı ki daha önce ne Bektaşilikte, ne Alevilikte böyle bir anlayış yoktu. Bu durum Şeyh Cüneyt, Şah Haydar ve Şah İsmail'den geliyordu. Şah İsmail ve daha önce babası Şah Haydar, kendilerini Hazreti Ali yerine koymuşlardı. Daha ötede kendilerini Hazreti Muhammed ve hatta Allah gibi gördüler. İşte o günden beri Bektaşiliğin yolu, Alevilerin hepsinin değil ama bazı kollarının yolu ile temel inançlar konusunda ayrıldı. Fakat dini kültürel olarak ve köy şehir farklarına bakılmaksızın, Alevilik ve Bektaşiliğin yer yer birbirine karıştığı ve benzeştiği de gözlenebilir. Ayrışmaları ayrıca gözden geçireceğiz. Üç büyük Türk tarikatına vurgu yapıldığından söz ettik. Gerçekte Arap, Hint veya başka kaynaklı olan tarikatlara da girmiş bulunan Türkler, onları kendi karakterlerine uyarlamışlardır. Bu sebeple Türkleri bu üç tarikatla sınırlandırmak doğru olmaz. Alevi Bektaşi oluşumunun, yani Anadolu oluşumunun kökeninde Ahmet Yesevi'nin bulunduğunu söyledik. Fakat biraz daha öncesine giderek, iki isim üzerinde de durmak gerekir. Hz. Ali ve Selman Ay Farisi bu üç isme dördüncüsü de katılmıştır. Hacı Bektaş Iğveli, Türkiye'deki Aleviliği Hazreti Ali'den mi, Ahmed Yesevi'den mi, yoksa Hacı Bektaş Iğveli'den mi başlatmak doğru olur? Melikov'a göre Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaş Iğveli'den başlatmak gerekir ve bu süreç kendi kültür ve yorumlarını katarak gelir. Kaynaklar da hep bu istikamettedir. Şeyh Abdal Musa, Yesevi fukarasındandır ve Hacı Bektaş ile Rüm'a gelmiştir. Şeyh Geyikli Baba Sultan da fukarayı Yesevi'ye Bir Türkmen kabilesine mensup olması lazım gelen Geyikli Baba'nın Bursa'nın fethini müteakip Orhan Gazi ile münasebetleri olmuştur. Nereden ve kimden başlatırsak başlatalım, sürecin dönüşerek geldiği muhakkaktır. Melikov'un dediği gibi, Alevi ve Bektaşi'nin sevdiği Ali ile tarihteki Hazreti Ali arasında büyük bir mesafe vardır. Aşırı uçlara gidişte bu yüzden olmuştur. Men Ali'den başka tanrı bilmezem, dönüşümü ve büyük farkı ifade eder. Şah Aycihan Cuş'a geldi sırrı aşikar eyledi gökte gürleyen benim diye Ömer'e söyledi oldem şimşek yalabıdı yedi sema gürledi hem sakidir hem bakidir Nuru Rahmanım Ali. Melikov'un dediği gibi bu, tarihi Hazreti Ali olamaz. Jüpiter'e benzemektedir. Eski Türklerdeki gök tanrıyı, Tengri'yi, andırıyor. Buradaki Ali, eski Türklerdeki gibi, gök tanrının bir devamı, bir yorumu gibidir. Şahsı ile ilgili eksiksiz bir bilgiye sahip olunup olunmadığını tartışabileceğimiz Selman, ay de İranlı Selman, Alevilikte önemli bir yer işgal etmiştir. Selman, önde gelen sahabilerden biridir. Alevilerde de bazan Hazreti Ali'den sonra zikredilmektedir. İslam terbiyesiyle bütünleştiği gibi, Türk töresiyle de uyumlaştırılmış Selman çizgisi, ahlak ve meslek alanında daha çok göze çarpar. Selman'ın sahip olduğu daha önceki ahlaki yapının, meslek ve hizmet anlayışının, Alevi bektaşiliği etkilediği, oradan ahiliye uzandığı düşünülebilir. Selman-ı Farisi meslek localarının piri olmuştur. Cemayininde de Selman vardır. Faraş, süpürgesi, Selman-ı Ferraş olarak geçer. Selman-ı Faraş'ım, Selman-ı Pak'ın hizmeti hazır ola, denir. Alevi Bektaşiliğin oluşumunda, şuradan buradan her türlü bağlantılarına rağmen, gittikçe dönüşüme uğramak kaydıyla, yine de Ahmediye sevi çizgisi ağırlığını korur. 12. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Yesevi'nin ölümü 1166, babası İbrahim adlı bir şeyhtir. Türkistan Çimkent'te doğduğu bilinir. 7 yaşında Yesi'ye gitti. Yetişkin olunca Buhara'da Hemedanlı Şeyh Yusuf'un doktrinini benimsedi. Şeyhin ölümünden sonra 3. halifesi olarak yerine geçti, 1160. Yesi'ye döndü ve tasavvuf öğretisini yaydı. Ünü Sır Derya, Mervün ve Anadolu'ya yayıldı. Hem Sünni Nakşibendiler, hem Babayiler, Haydariler, hem Bektaşiler, kendilerini ve geleneklerini onunla ilişkili saydılar. Şiirleri 17. Yüzyılda Divan-ı Hikmet adıyla yayınlandı. Süreçte çok isim olmakla beraber, tekrar birkaç önemli ismi vermek elzemdir. Baba İlyas önemli bir isimdir. 1239 ila 1940'da Baba isyanı vardır. Hacı Bektaş ölümü 1270 Baba İlyas'ın başmürididir. Baba İlyas yoluyla Ahmed Yesevi'nin halifesidir. Doğu Orasan'ın Nişabur şehrinde büyüyüp yetişmiştir. Aynı zamanda Şeyh Lokman'ın talebesidir. Sonra Anadolu'ya gelmiştir. Nevşehir'in bugünkü adı Hacı Bektaş olan kasabasına yerleşmiştir. Bektaşî velayetnamesinde hayatı anlatılır. Önemli eseri Makaleattır. Elvan Çelebi, 14. yüzyıl, Baba İlyas'ın torunudur. Aşık Paşazade'de, 15. yüzyıl, Baba İlyas'ın torunlarındandır. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı, Bektaşi anlayış üzere kurulmuştur ve onlara taifeyi i Bektaşiyan denir. 1826 Temmuz'da Bektaşi tekkeleri kapatılmıştır. Ahmet Yesevi öğretisi, yalnız Alevi Bektaşiliği değil, bütünüyle Türk'ün İslam anlayışını etkilemiştir. Bunun İslam dininin Türkleşerek Anadolu'ya yayılışında rolü vardır. Ahmed Yesevi'nin ve halifelerinin birçok müridini Anadolu'ya ve Balkanlara gönderdiği bilinir. Bunlara alperen denmiştir. Yesevi'nin İslam'ı batıya doğru yönlendirmesi ve bunu Türk kavmiyle sağlaması önemlidir. Türklerin zaten batıya yönelmiş hareketleri dini motiflerle hem anlam hem hız kazanmıştır. Tarihçiler bu hareketin manevi öncülerine, kolonizatör Türk dervişleri demişlerdir. İslam'ın ve onun Ahmediye Yesevi çizgisinin bir kısım Türklerdeki dönüşüm süreci, kültür-din ilişkisinin dikkat çekici bir örneğini ve bir dönüşüm sürecini teşkil eder. Bu süreçte, Türk tarihi boyunca aydın ve yöneticilerin, devlet kavramını da kullanabiliriz, halktan ve halkın anlayışından uzaklaşmasının, başta eğitim öğretimde olmak üzere, Yarılmanın rolü olduğu bir gerçektir. İdari ve siyasi maslahatlar, ilim anlayışı, gerekçe olarak eklenebilecektir. Sosyolojik sebep ise, köyde kalma, göçebelik ve şehirleşme farklarının yarattığı gelişmelerdir. B. Eski Türk adet ve gelenekleriyle örtüşme meselesi. Bir meselenin temeline yerleştirilen şaman ve şamani zeme. Şaman çoğu kez büyücü diye tercüme edilmiştir ama büyücüden farklı biridir. Belki bilgin büyücü denebilir. Büyücü veya ruhbandan ziyade, Mirkay Eliade'in deyişiyle ruh yöneticisidir. Tanrı ve tanrılar ile insanlar ve ruhlar arasında bir aracı gibi iş görür. Bunu ve tekniğiyle yapar. Şifa vermekte, sosyal ve siyasi olayları yönetmekte güçlü bir kişidir. Diğer yetkililer ve halk ona başvurur, ondan güç alabilir. Şaman kelimesinin tumbuz kökenli olduğu iddia edilmiştir. Yüçen dilinde Şanmen, büyücü demektir. Şaman bütün toplumlarda müşterek bir tiptir. Fakat en çok Türk ve Moğol toplumlarında yoğunlaşmıştır. Şaman sistemi eski dünyanın hemen her yerinde bulunmasına rağmen, daha çok Orta ve Kuzey Asya'yı kendine yerleşim bölgesi seçmiştir. Eski Türklerde hiç Şaman meselesi yoktur gibi kanaatler doğru değildir. Türklerde ve Moğollarda müştereken görüldüğü de bir gerçektir. Moğollara Türklerden geçtiği kabul edilir. Türklerde kullanılan şekli Kam'dır. Fakat dinler tarihçilerine göre, Kam Şaman'ın Türklerdeki özel adıdır. Şaman ise bütün Türklerin Kam'ı değildir. Çünkü Şaman, sadece Türklere ait olmayıp genel bir terimdir. Fakat Türklerde bu dönemi geçirmiştir. Yakutlar oyun, özbekler ve kazanlar baksı demişlerdir. Moğollarda, Türkçedeki böğü kelimesinden alındığı tahmin edilen bölge, bölgü, böl kelimeleri kullanılmıştır. Buka, buga, boğa, buğ, geyik, buku kelimeleriyle karıştırıldığı görülmektedir. Cengiz döneminde ve daha önceki dönemlerde Şaman başrahibi Bekidir. Türkçedeki bek güçlü, sonradan bey, buraya bağlanabilir. Kırgız Şamanlarından söz ederken, bunlara Allah'ın Peygamberi anlamına gelen soğutka bir kelimeden bozma facin adı verildiği göze çarpar. Moğol uluslarının, Türkleştikçe, hele İslamlaştıkça şaman adetlerinin azaldığı gözlenebilmiştir. Şaman sisteminin Hint kaynaklı olma ihtimali üzerinde de durulabilir ve durulmuştur. Araştırmacıların da dediği gibi, şurası unutulmamalıdır ki, şamanlıkla ilgili olmayan ve başka konular olarak incelenmesi gereken birçok olay ve eylem, şamanlara bağlanmaktadır. Mesela kerametle ilgili meseleler böyledir. 12 hayvan takvimine göre insan, sıçan gününde, tam vaktinde hapşırırsa, annesi ve babasından iyi haber alacak demektir. İslam dünyasında da uzantıları devam eden bu gibi kanaatler, şaman kökenli olmayan konulardır. Kültür ve inanç sistemi, devamlılık arz ettiğinden, çok büyük inkılap hareketlerine bile direnen eskiler, yine de yenilere geçişten vazgeçmemişlerdir. Bu cümleden olarak, etnologların şamanı ile Türkologların menakıbnamelerdeki Müslüman şamanı arasında geçiş görülür. Barak Baba, başında iki boynuzlu keçe başlık, börk, boynunda kına ile boyanmış öküz aşık kemikleri, çengelli sopalar ve çıngıraklar taşıyordu. Barak Baba bir deve kuşuna biniyor ve nara atıyordu. Müritleri davul zurna ve diğer müzik aletleri çalıyordu. Hacı Bektaş Veli, bir güvercine dönüşüyor ve uçuyordu. Bir Anadolu dervişe aslana benziyor ve elinde kamçı olarak bir yılan kullanıyorduk. Eski Şaman, Müslüman veli kimliğine bürünmüştür. İki Tengri, Gök Tanrı. Türklerin İslam'dan önce de tek tanrılı inanca sahip oldukları yolunda genel bir kanaat oluşmuştur. Bunun göstergesinin de Tengri anlayışı olduğu, dini sistemin gök tanrı ile ifade edildiği üzerinde durulur. Hatta Türk kavmi uzmanlarına göre Tengri aynı zamanda tüm insanların Allah'ı ve yegane Allah'ıdır. Meseleye nazari olarak bakınca, bu durumu reddetme imkanına sahip değiliz. Kur'an-ı Kerim, tevhidin ulaşmamış, haberci gönderilmemiş hiçbir toplumun bulunmadığı bilgisini verir ve Hazreti Peygamber'e anlatılan peygamberlerin, bütünün bir kısmı olduğu bildirilir. Dinler tarihçisi el e göre, eski toplumların dini hayatı gerçekten karmaşıktır. Ne enimizme ve totemizme, ne de atalar kültüne indirgenebilir. Yüce varlıkları da tanımaktadırlar. Ancak uygulamada yakın tespitlerle, Türklerin bu genel durumun neresinde bulunduğu, hangi dönemde, ne zaman başlamış, ne zaman bozulmuş olduğu açıkça bilinmez. İslam öncesi Araplarda Hanifliğin mevcudiyetine bakarak, Türklerde de gök tanrıcılık bulunuyordu gibi tevhid inanışı yaklaşımlarına başvurmamız Kur'an bilgisine aykırı değildir. Fakat bu dönem oturmamış, olgunlaşmamış bir şekilde görünüyor ve belki de bir bozulma sürecinin kalıntısıdır. Eski Türklerde güneş ve ay kültü, yer su kültleri, dağ kültü, ağaç kültü, ateş kültü, atalar kültü, su kültü, taş ve kaya kültü, totemizme benzer dönemler olmakla beraber Özellikle imparatorluk biçiminde büyük devletler kurduklarında, adeta bunları terk eden, yahut bunların aşkınlığını ifade eden ya da bunları çok da belirgin olmayan tarzda himaye eden gök tanrı, kök tanrı, inanışını görüyoruz. Gök tanrı tanrıların en büyüğü sayılmış, yüce tanrı ifadesine kavuşmuş görünüyor. Gökseldir, semavidir, uçsuz bucaksız bir çadır gibi, hepsini kuşatır, korur, belki, yaratır, kudretlidir. Evrensel midir? Bunu söyleyebilmek zordur. Çünkü sonuçta sadece Türkleri ilgilendirmektedir. Diğer kavimlerle tartışmış olsalar da, yayılma iradesi ve bu yayılmacılığın kurumu yoktur. Tek gösterge olmamakla beraber, evrensellik için, yayıcı, aktarıcı kurumlarının, tebliğ teşkilatları, misyonerlik gibi, ve militanlarının olması gerekir. Bu bakımdan gök tanrı, imparatorluğun tanrısı olmaktan öte gitmez yani yine millidir, devletin tanrısıdır, ailevidir, kabilevidir. Her şeye rağmen, çok tanrıcılık şeklinde değerlendirmek doğru olmayabilir ve gök tanrıda yüce Allah'ın bir çeşit temsili sezilebilir. Fakat sonra bu da bozulacaktır. Budizmin bünyesine dahil olan Moğollar, çok tanrıcılığa daha çok maruz kalmışlar, Türkler de aynı bünyede tengri, yani tek tanrı inancını kaybetmişlerdir. Gök Tanrı, Yüce Allah'ın bir temsili olarak göründüğü halde, bütün dönemler ve her grupta bunu görmek mümkün olmamaktadır. Muallakta olan iddialar bulunmaktadır. Zerdüstlük, Farslılaşmış Gök Tanrı inancıdır. Türklerdeki ikicil varlık inancına, yer gök tanrılarına bakarak, Şamani ZM bir gök tanrı dini, yani tengriciliktir. Tengricilik hanif diniydi, bunlara bakarak tarihi Türk İslamından bahsedilebilir mi? gibi benzeşmeler, geçişler, düşüşler, sapmalar olabilir. Yeryüzünde tevhid itikadının bulunduğu doğrudur. Fakat İslam'ın, aslı doğru veya yanlış hepsinin bir inkılabı olduğu, orijinalliği ve kendine haslığı ifade ettiği de, bütün doğruların zirve noktası olduğu da muhakkaktır. Çünkü onun kaynağı, halk inançlarında değil, inanılır veya inanılmaz, tamamen ve saf şekilde vahye dayanır. Halk inançları ve vahiy karması da değildir. İnkılabı yapan bizatihi Allah'tır. Vahyin kültüre girişi karma biçimde değil, bir terbiye ve ayıklama işidir. Tengri ve gök kavramları, hemen kestirilip atılacak bir anlamla, tek bir anlayışı nitelendirecek durumda mıdır? Göğün yukarıda, üstün ve uçsuz bucaksız, yani sonsuz olmasından dolayı Tengri anlamına geldiği, ya da Tengri'nin gök anlamına da geldiği anlaşılmaktadır. Üste mavi gök, üze kök tengri, bulunmakta, Değişine bakılırsa, kök, mavi veya gri demek, aynı zamanda güç demektir. Burada tanrıya gök demekten ziyade, ona verilen sıfatlar görülebilir. Yahut araştırma anlamına gelebilir ki bunun üzerinde duranlar olmuştur. Her şeye rağmen tek tanrıcılıkla bir arada bulunan bir tür çok tanrıcılık söz konusu edilebileceği, aynı tanrıya bağlı ayrı ayrı varlıkların görülebildiği, ama bunların göğün üstünlüğünü unutturmadığı, üzerinde durulmuştur. Esasen gök yeryüzüne göre yüceliği temsil ettiği için muhtemelen mecazen yüce Tanrı için bir sıfat olarak kullanılmış olmalıdır. Dinler tarihçilerine göre Budist heykellere bile Tengri sıfatı yansıtılmıştır. Brahma'ya Azru'a Tengri denir. Hind dininde Tengri hatun anlamına gelen deyim vardır. Bu da, Tengri Tengri'si diye anılır. Eski Türkler, İslam'dan önce Hristiyanlıkla da ilişki kurmuşlardır. Hristiyan olanların dışında Tengri oğlu Misha, yani Mesih Tanrı, terimleri de kullanılmıştır. Türklerin Müslüman olduktan sonra da Allah yerine Tanrı kelimesini kullandıkları olmuştur ve hala kullanmaya devam edilmektedir. Özellikle İslam'a geçiş yüzyıllarında, Tanrı kelimesi yadırganmamıştır. Yeni dini hayatta bunu terk edenler olduğu gibi etmeyenler de bulunmuştur. Dede Korkut'ta kullanılan kelime tanrıdır. Diğer anlamları da eski bildikleri Türkçe kelimelerle karşılamışlardır. Mesela Dede Korkut'ta geçen görklü tanrı, ulu tanrı, tanrının birliğine yoktur güman, daim duran cebbar tanrı, yücelerden yücesin, kimse bilmez nice'sin, ululuğun haddün yok, senin boyun haddün yok, cismile yok, tanrı bessün yani Allah belanı versin. Tanrı buyruğu. Babamın yeri uçmak. Yani cennet olsun. Günahlarımızı adı güzel Muhammed Mustafa suyuna, yüzü suyu hürmetine, bağışla ve benzeri Süleyman Çelebi'nin mevlit şiirinde geçen Türkçe kelimeleri herkes bilir. İslamlaşma dönemine ait bir kısa sözlük vermek mümkündür. Ülgen, yaratıcı, Altay Türklerinde Ülgen Gök Tanrı'nın adıdır. İyilik eden varlıktır. Çalap, Rahman karşılığıdır. İzi, Rab, Kut, Tanrının Lütfu, Köni veya Küri, Hesap Günü, Tapınga, ibadet, Yazuk, Günah, Tin, Ruh, Yarlık, Şefaat veya Af, yarlıgamak buradan geliyor. Türklerin ciddi ve yükselmiş dönemler geçirdiği muhakkaktır. Arayış süreci yaşadıkları da gözlenebilmektedir. Ancak çok az da olsa bazı kimselerin İslamiyeti yabancı kültür, Arap, kökenli sayıp, Dinde eskiye dönüş özlemine millilik anlamı verilemez. Yeni kimliği başka türlü anlamak, dikkatli değerlendirmek, millet İslam bütünleşmesini doğru yorumlamak gerekir. Vahye dayalı olup, menşeleri kesin olarak tevhid akidesi olduğu halde, musevilik ve hristiyanlığa dönmeyi, yani geriye dönüşü nasıl İslamiyet kabul etmiyorsa, eski Türk, eski İran, eski hain ve benzerilerindeki tevhid kalıntılarına dönmeyi de asla kabul etmez. Müteakip bölümlerdeki örneklerle bu daha iyi anlaşılabilecektir. Üç eskinin yeniye aktarılma boyutları. Önce, aktarılan, benimsenen, sınırlarda duran, bütüne mal olan olmayan örnekleri gözden geçirmeye çalışalım. Şaman dönemi ve Türklerin diğer dinlere girdiği dönemler ile yeni inanç dönemi arasında etkileşim ve dönüşümler yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Türk şamanları, kamlar, gelecekten haber veren hava şartlarını değiştiren, Felaketleri önleyen yahut bunları düşmanlarına musallat eden, hastaları iyileştiren, göğe çıkıp uçabilen, ateşte yanmayan kimselerdir. Bunlar Bektaşi menkıbelerinde ve diğer tarikat çevrelerinde hayat bulmuş gibidir. Şaman kişiliği gerek Alevilik, gerek Bektaşilik, gerek diğer bazı tarikatlarda pir veya veli kişiliğini etkilemiştir hatta o kişiliğe dönüşmüştür. Eski adetlerle radikal ilişkiler kurulmuştur. Türklerin Şaman dönemi adetleri ile Alevilik ve Bektaşilik, hatta birçok yörede Sünni inanışlar, bir terkibe gitmiş gibidir. Yörük ve Türkmen bölgelerinde bunu görmek daha kolaydır. Baha Said, Köprülü ve diğer araştırmacılar, 20. yüzyılın başlarında 1916'larda Alevi bektaşilikle Şaman dönemi arasındaki radikal ilişkileri fark etmeye başladılar. Batılı araştırmacılar daha önce bunun farkına varmışlardı. Misyonerlik faaliyetleri için veya başka niyetlerle bu alanı kullanmayı ve kurkalamayı planlayan batılı aydın ve yöneticilerin tutumu, sonradan kendini göstermiştir. Ancak gerçek olan bir şey var ki, bu ilişkilerin varlığıdır. Eski adetler ya aynen, ya benzeşerek, ya dönüşerek, ya da sembol kırılmasıyla gelmişlerdir. Alevi Türkmenlerde ve Kürtleşmiş Türk boylarında, yani kurmanç, koçgiri koçkırı gibi pek çok adet, Alevi Orta Asya şaman üçgeni içinde yerini almakta, aynı motifleri taşımaktadır. Eski Türklerde Loğusa kadını albastı basması, yani cin, inancı ve bunun için yastık altına bıçak konulması, Alevilerde aynen devam etmekte, Sünni bölgelerde de bundan vazgeçilmemiş olduğu görülmektedir. Yine çocuğun sonu atılmaz, Alevilerde kutsal bir yere gömülür. Doğumda bugün hastaneler işin içine girince işler değişmiştir. Eşikten atlamama, belli günlerde iş yapmama, kesilen tırnak ve saçları rastgele yerlere ve özellikle çöplüklere atmayıp duvar deliklerine gömme yahut akarsuya atma, günümüze kadar devam etmiş adetlerdir. Bunlar sağlık sebebiyle alınmış tedbirler değildir. İnsanın en çok mana, kutsal alan, taşıyan yerleri, kan, saç, tırnak gibi, ele geçirilip üzerinde büyü ve benzeri işlemler yapılmasın diyedir. Eşiğin kutsallığı, Şaman-Alevi köprülerinin önemli olanlarından biridir. Şaman döneminde eşiğin kutsallığı, menedici tarzdadır. Eşiğe basılırsa cin çarpar. Eşik cinlerin barınağı gibi düşünülmüştür. Sünnilerde de eşikle ilgili benzer inanışlar varsa da, Alevilerde daha özel bir terkip ve manaya kavuşmuştur. Hazreti Ali, eşi, Fatıma ve çocuklarıyla ilişkilendirilmiş bir kutsallık söz konusu olmuştur. Hazreti Ali ilim şehrinin kapısı olduğundan, ilme ancak bu kapıdan girilebileceğinden, yani ilme Hazreti Ali ile başlanacağından kapının eşiği kutsaldır. Bir yanda Hazreti Hasan, bir yanda Hazreti Hüseyin, üstte Hazreti Muhammed vardır. Eşikte Hazreti Fatıma'dır. Böylece eşik mistik ışık ve bilgiye girişin sentezidir. Şaman dönemi adetleri kültür kodları olarak devam ederken İslam'ın Hazreti Ali yorumuyla bir sentez teşkil etmiştir. Eski Türklerde olduğu gibi, Moğollarda da eşik, kapı, ateş, ocak, önemlidir. Bunlar bütün olarak evi, bir tapmak saymışlardır. Evin ocağı merkezdir. Oradaki ateş sönerse, ev yok olmuş demektir. Ocağı sönmek oradan gelir ve soyu sopu yok olmak anlamındadır. Bu anlam, günümüze kadar kaybolmadan ve yeni maneviyatı da katarak gelmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un, sönmeden yurdumun üstündeki en son ocak derken, ifade ettiği anlam budur. Tabiat olaylarını ve nesneleri canlı kabul etme, enimizim, bütün toplumların mazilerinde olduğu gibi, Türklerde de vardı. Onlarla konuşulur, yardım umulurdu. Dede Korkut'ta Kazan Han su ile konuşur, Kazan Han'ın oğlu da ağaç ile söyleşirdi. Altay Dağları, Han addedilmiştir. Sagay gelinleri bu dağları kayın babaları olarak görmüşler ve onlara öyle seslenmişlerdir. Eski Türklerde her başkan ve oymanın kendine mahsus bir kutsal dağı vardır. Bir kısım türbelerin neden dağ başlarında bulunuşunun açıklaması bu yolla yapılabilir mi diye bizi düşündürmektedir. Kutsal alanı eski Türklerde üçe çıkarmak da mümkündür. Dağ, su, ağaç. Çünkü dualar bunlara yönelmiştir. Gökteki ayın kutsallığı, Şaman döneminden arta kalan ve İslami dönemde devam eden bir inanıştır. Aynı önemi, belki kutsallığı, sadece Alevilerde değil, Sünnilerde de bir halk inanışı olarak mevcuttur. Ay tutulduğunda teneke veya kapkaçak çalınır, silah atılır. Şaman döneminde ay tutulması gibi bir olaya sebep olan kötü ruhlar korkutulup kaçırılmak istenirdi. Ay tutulduğunda teneke çalınıp silah atıldığını, Sünni bir bölge olan Birecik'te, Şanlıurfa'nın ilçesi, geçen çocukluğumdan hatırlıyorum. Daha ilginci, Nizip Türkmenlerinden ve Sünni olan anneannem, ayı ilk gördüğünde ve bir de 14'ünde, aya bakarak, doğa gibi bir şeyler söylerdi. Bu ve benzer birçok tespitim, Türkmenlerin Alevi olsun Sünni olsun, halk seviyesinde din-metafizik ilişkisi konusunda, fazla bir fark taşımadığı intibaını bende uyandırmıştır. Tabiatıyla Alevilerde daha bariz görünümler bulunmaktadır. Türklerde tenasüh veya reenkarnasyon fikrine rastlanmıyor ama nasıl yorumlanacağını pek iyi bilemediğimiz don değiştirme gibi bir telakki görülüyor. İnsan gahdaş olup gahda su. Gah sevinir, gahda perişan olur. Bir anın gah sakik guzu. Gahda çalkalanan umman olur. Burada meseleyi bedenen olan değişme gibi anlamamak psikolojik haller Mecazi değişmeler olarak almak mümkündür, ama şunu yorumlamak o kadar kolay olmasa gerektir. Allah meni su eyle su güzeller yükürdür. Hayvanlar meşelerine gelince, Türklerde boğa, aslan, kartal ve kurtun önemi bilinir. Bunlar çok eskilere dayanan efsaneler içinde yerini almış, maddi üstü alemin unsurlarıdır, Türklerin efsaneler içinde yer alan hayvanlarla soy birliği tasavvur edip etmedikleri, çok belirgin değildir. Hayvanlar için de at, bu dünyada kendisine en yakın saydığı, sevdiği bir hayvandır. Atların ölünün yanında gömülmesi, atlara ait mezarlar, bugün kara olduğu gibi, bunun göstergelerindendir. Devam eden eski kültür kodlarının aynı zamanda kült kodlarını ihtiva etmiş olduğunu belirttik. Dağ ve tepe kültü, taş ve kaya kültü, büyü ve hastaları iyileştirme, gayipten ve gelecekten haber verme, Tabiat kuvvetlerine hakimiyet, ateşe hükmetme, kemiklerden diriltme gibi inançları, Hacı Bektaş Veli ile birleştirmek, dikkat çekici durumdadır. Ahmet Yaşar Ocak'ın dediği gibi, Bektaşî velilerinin menkabeleri ile eski Türk destan kahramanlarınınki arasında pek çok benzer nokta vardır. Kuş olup uçmada Şaman döneminden geliyor. Çünkü inanışa göre Şamanlar, Ved içine girince, uçabiliyor. Hacı Bektaş Veli'nin güvercin donuna girip uçması, tahta kılıçla savaşma, don değiştirme, burada mecazen değil, bedenen olduğu anlaşılıyor, ateş kültü, havada uçma, Bektaşiler başta olmak üzere, birçok gayrı sünni kollarda, bazı değişikliklerle, görülür. Bunların bazıları, kimi sünni kollarında da bulunmaktadır. Menakıbnamelerde, araştırmacılar bunları tespit etmişlerdir. Olağanüstü tasarruf motifleri, keramet, hatta mucize motiflerine benzerler ki, sünni gayrı sünni inançlarda, veli kültlerine girmiştir. Ancak gayrı sünnilerde, daha fazla ve tipik görünüyor. Şaman dönemiyle irtibatları, daha belirgindir. Velayetnamelerdeki bilgilere dayanarak, Hacı Bektaş Veli'nin bile abdallarıyla hırka dağına tırmanarak, ardıç ağacı yakıp, semah ettikleri kaydedilmiştir. Bilindiği gibi ardıç ağacı, Şaman döneminde bilinip kullanılan bir ağaçtır. Onun ateşinden çıkan dumanların yukarıdaki himaye edici ruhları çağırdığına, Şaman döneminde inanılmıştır. Ancak Hacı Bektaş'la ilgili bu tür değerlendirme ve yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade eden tenkitlerinde bulunduğunu unutmamalıdır. Alevi Bektaşilerin ayırt edici özelliklerinin ve eskilerden geçişip dönüşenlerinin en önemlileri, Cem Ayini, kurban ve cenaze işlemleridir. Cem Ayini, antropolog ve sosyologların bahsettiği giriş, ikrar, ayinini, yani inisiyasyon, ve intiş uyuma, yani mana ve kutsal arttırıcı, ayinini çağrıştırır. Çok eski gruplar, klana, yani cemaate, komüneteye, kabul töreni yaparlardı. Yine bu gruplar mana denilen kutsal gücü arttırmak için tören yaparlardı. Toplumlar biraz daha ilerleyince Tanrılar Mabedi'nin giriş ve katılma törenlerine dönüştü. Cem Ayin'i de Şaman döneminin Tanrılar Mabedi'nin İslami kimliğe dönüşümünün izlerini taşımaktadır. Altay Şamanistlerinde Tanrıların büyüğü kaynakan, en büyüğü Ülgen'dir. Daha önce belirttiğimiz gibi Ülgen yaratıcıdır. Ülgenin yardımcısı Tanrılar vardır. Kam, şaman, göklere ülgenin huzuruna kurbanı götürür. Ayin sırasında saçı olarak arakı kullanılır. Ayin sırasında yardımcı tanrılarla beraber birçok görevli vardır ki tafsilatı ve kuralları uzundur. Ayinde kurbanın göklere çıkışında, şamanlar kızlara ilahilerini ilham ederler. Şaman 9 makamı geçerek yukarı çıkarken, görevliler günahlarının derecesine göre her biri bir makamda kalır. Bu ve benzeri bilgilere dayanarak, aradaki köprülerle ilgili şu yorumlar yapılmıştır. Pir, kama karşılıktır. Ülgene aracıdır. Maksat Tanrı'ya ibadettir. Pirin yanında rehber bulunur. Tıpkı kamın yardımcıları gibi. Pir sembolik olarak Hazreti Muhammed'i, rehber de Ali'yi temsil eder. Talipler dara dururlar. Şaman ayininde dapçı, tefçi, vardır. Alevi ayininde sazcı bulunur. Semah ile birlikte hu çekilir. Canlar birbirine tutunarak hu çekerler ve bayılmaya varacak kadar kendilerinden geçebilirler. Canların bütünleşmesi esastır. Şaman adetlerinin bazı sufi kolları etkilemiş olduğu da düşünülebilir. Dervişlerin dönme ve zikir esnasında elbiselerini yırtma, cam yeme gibi hareketleri, Moğol işgali sonucu ortaya çıkan şamanist etki ve kalıntılar olmalıdır, diye de düşünülebilmiştir. Ayrıntılara inersek, canlar ayin sırasında oturdukları, bastıkları, yiyip içtikleri her şeyin niyazlanmış olması karşısında dikkatli ve sorumlu olmak durumundadırlar. Pirin niyazlamadığı rastgele bir suyu içemezler. Eşik de niyazlanmıştır. Erkek şaman, bakşı, sağ elindeki kılıç ve kamçı ve sol elindeki tütsüyle dans ederek yanan ateşe, muma, karşı başını üç kez eğerdi. Alevi ayininde Kerbela olayı anlatıldığında aşka gelenleri pir, eliyle tutar ve Allah'a çağırır. Kam tıpkı pir gibi yeryüzü ile, yükselen manevi alan arasında aşkın, transandantal bir bağ kurmaktaydı. Bu esnada göklere çıkmaya yardımcı olanlar, rehber gibi, vardır, gözcü gibi görevliler vardır. Kurbancı vardır, saçı yapanlar, yani rakı dağıtanlar ve sazcı, yani dapçı vardır. Şaman döneminde kurban sunulmadan ayin yapılmazdı. Eski Türk adetlerinin çoğunu terk etmemiş olan Hristiyan Gagozlar, Gökoğuzlar, Hristiyan'la uymamasına rağmen kurban ibadetine fazlaca önem verirler. Hemen her işe başlarken veya bir iş başarılınca, büyük yahut küçük baş hayvanlardan kurban keserler. Alevi ayininde de mutlaka kurban vardır. Yükselme, Şaman dönemindeki inanışta olduğu gibi, kurbanla olur. Onun için Alevilerde kurbanın adı tercümandır. Aynı zamanda öteki dünyada sahiplerine yol göstermesi ve hayır dualarına vesile sağlanması esastır. Şaman ve Alevi ayinlerinin ikisinde de kurban edilen hayvanın kemikleri kırılmaz, bütün olarak eti soyulur ve gömülür. Kemikle beraber kan gibi kısımları sır edilmek üzere açılan derince kuyulara gömülür, kuyulanır. Kemikler köpeklere verilmez. Bazı ayinlerde kemikler toplanıp bir kaba konularak kayın ağacına asılır. Bu işlemlere sebep eski inanış olan, kanın ve diğer bazı beden yerlerinin kutsallığıdır. Kurban, kadınlar için Cebrail, horoz adıyla anılır. Yukarıda belirttiğimiz gibi tercüman da denilen kurban, musahipliğin onayı için yapılan bir ayin olarak da icra edilir. Kurbanlık, dedenin huzuruna getirilir. Kurbanın meydanda oşurması, işemesi, pislemesi, silkinmesi, geviş getirmesi, esnemesi, nişan getirmesi demektir. Her birinin ayrı anlamı vardır. Mesela silkinirse, günahlardan arınma anlamı taşır. Eğer kurban nişan getirmezse, kurban sahipleri, eşiğin sağına ve soluna niyaz edip, sürüne sürüne gelip dağara durur. Ayine kurban getirecek olan çok fakirse, Horoz, Cebrail, getirebilir. Horozu da alamayacak durumda ise, bir elma ile katılır. Çünkü elma cennet meyvesidir. Bunun eski Türklerde kızıl elma mitolojisiyle ilgili olabileceği yorumu da yapılmıştır. Kurban töreninde pay etme, üleşme, sosyal statüye göre yapılır. Dede, ekmekçi, süpürgeci, gözcü, sazcı, musahip, bacı, kurbanın farklı yerlerini üleşirler. Aynı şey eski Türklerde görülür. Potlaç'ta kesilen kurban, sosyal statüye göre pay edilirdi. Eski Türklerde kurbanın bu kadar önemli oluşu, onların İslam'a girişinde kolaylık arz edip, yadırganmayanlar arasına girmiştir. Alevilerde de kurban adeti çok önemli olmakla beraber, kurbanın Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Kabe, haç ilgisine rastlanmıyor. Eski Türk adeti cinsinden bir manevi arınma işlemi olarak uygulanan, cemaat işi olduğu anlaşılıyor. İmamiye şiasının etkisiyle, kurban aynı zamanda İmam Muhammed Bakır'ın kendini Daru Mansur'a çekip can teslimi eylemini kanıtlamayı temsil eder. Kurbanda birçok motif kaynaşmıştır. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail motifi ise yerini 12 imamla ilgili motive bırakmıştır. Cenaze ile ilgili işlemlerde de benzer izleri görmek mümkündür. Eski Türklerde cenaze törenlerinin belirli mevsimlerde tekrarlanması ile Alevilerde 40 gün sonra mezarın açılarak bazı işlemlerde bulunulması ve esas törenin 40'ından sonra başlaması arasında bir köprü kurulabilmektedir. Cenazede ilk 3 gün törenleri yapılır. Getirilen yemekler yenir. 3. gün kurban kesilir, 7. gün tekrar kurban kesilir. 40. gün yine kurban kesilir. Böylece 1, 3, 7, 40 NCİ günlerde Mali durumuna göre kurban kesilir, birlikte yenir. 52, NCI gün, 40 artı 12, Mevlid okutulur. Sünnilere de geçmiş olan 40 ve 52, NCI günler, eski Türk adetleriyle ve Şiilik anlayışıyla benzeşmektedir. Alevi ayininde, Şaman ayinlerinde olduğu gibi, kadınlar da ayine katılırlar. Bu durum klan ve totem dönemi eski grupların ayinlerinden onları ayırmaktadır. Antropolog ve etnologların verdikleri bilgilere, özellikle Durheim'in iddialarına göre, o zaman kadınlar ve çocuklar ayinlere katılmazdı. Eski Türklerde kam, erkekleri, yiğitleri, sağ yanma, kızları sol yanına alırdı. Cem ayininde de aynı düzen görülür. Musahip çiftler, Şaman dönemindeki erkek ve kızları hatırlatmaktadır. Cem ayininde görev alan bacılara karşılık, Şaman ayininde ak kızlar, umay, ana maygıl, akene, ene, ayısıt gibi varlıklar yer alır. Bunlar iffetli dişi ruhlardır. Erkekler de iffetli yiğitlerdir. Alevi ayininde içkiye yer verilmesi, en azından hoşgörülü bakılması, şaman dönemiyle irtibatlandırılmasını kolaylaştırmaktadır. İçki içme bir çeşit kutsama ritüelidir. Gözcünün görevlerinden biri, ayinde içkiye dayanamayanların aşırılıklarına, gevezeliklerine engel olmaktır. Ancak Cem Ayin'indeki içkinin, bazılarının yorumlamak istediği gibi Dionizos mitolojisiyle veya eski İran adeti eriyle bir ilgisi yoktur. Bütün motifleriyle eski Türk kültürünün bir oluşumudur. İçki de dahil, birçok şey kutsama ve özellikle yükseleme aracıdır. Alevi inanışında, Şaman dönemindeki dokuz yerine, kırklara yükselmek vardır. Esasen rakam meselesi, eski Türklerde de, Alevilerde de rastgele olmayıp, bir işareti ve önemi haizdir. Araştırmacıların tespit ve iddiaları, dokuz gibi kırk rakamının da eski Türk motifi olduğudur. Alevilerdeki semah, kırkların canlandırılması törenidir. Kırk evliyanın ruhu, şaman mabedinde kırk veya dokuz unsur, kaynat yaratılmadan önce ruhlar aleminde yaşıyorlardı. Semah bunu hatırlatmaktadır. İçki ve semah, kırklara yükseliş vasıtası, ve sembolü,'dır. Kırklar cemi, kırklar meydanı, kırklar hamamı, kırk bulaklar, kırk gözeler, kırklar dağı, kırklar mezarlığı, kırklar tepesi, kırk kızlar kümbeti, kırk gelin mezarlığı, kırk yatırlar, 40lar mağarası hep bu 40'ın işaretleridir. 4 makam, şeriat, tarikat, marifet, hakikat 4 kapı 40 makam şeklinde ifade edilir ki her kapıdan 10 makamla 40'a ulaşılır. Alevi yolulu İslamlaşmış Türklerde 40 derin bir teolojik özellik taşımakla birlikte 28 ve 32 sayıları da önem arz etmektedir. 28 Arap harflerinin sayısıdır ve Kur'an'ı Kerim bu harfleri ihtiva eden Arap diliyledir. 32 diş sayısı aynı zamanda Fars sayıdır. Rakamlar Alevi gelinlerinin baş süslerindeki altın sayısında da kendini gösterir. Bunların eski Türk gelenekleriyle bağlantısı kolaylıkla karşımıza çıkar. Faruk Sümer ve Mehmet Eroze'ye göre giysilerdeki üç etek ve kazayağı üç tırnaktır, işlemesi, mezar taşlarındaki üç ayak resmi Orta Asya ve Oğuzlara bağlanmalıdır. Üçlü olan kazayağı oğul oğuz simgesidir. Bu üç ayak Alevilerde Allah Muhammed Ali'ye dönüşmüştür. Başa, bele veya boyuna bağlanan düğümlü yazma, tuğbent, eski ile yeniyi birleştiren töre inanç motifini sergilemektedir. Şaman dönemindeki dokuz, Alevilerde on iki veya kırk olmuş ve buna İslami motifler de giydirilmiştir. On iki parçadan olan ip, on iki imamın sembolünü taşır. İpe üç düğüm atılmıştır. Bu üç, Allah Muhammed Ali'yi temsil eder. Burada dikkat çeken husus şudur, Arap yorumuna karşı çıkan Alevilerin 32 farza uydukları söylenemeyeceğine göre, 32 rakamı ve 28 Arap harfi meselesini nasıl yorumlamalıdır? Bunlar Ariyet veya Süs gibi mi duruyor? Yoksa Arap ve Emevi tepkisine rağmen İslam'la ilginin kopmadığını mı gösteriyor? Din ile milli kültür ve geleneğin ideal bir terkibine ya da uzlaşmasına ulaşılamamış olduğu muhakkak olan bir algılama bu soruların cevabı olabilir mi ve meselenin yorumuna yetebilir mi? Ancak şurası şüphe götürmüyor ki, kültür-din ilişkisinin Türk örneğindeki bu bağlantıları ölçü alarak diyebiliriz ki, birinin Alevi oluşu, onun Türk olduğunun ispatı gibidir. Müzik ve semah, dolu, içki, ve saçı, kımızda bir saçıdır. Kurbanla ilgili özel işlemler, kazancı, şamanlarda ve kurbancı, alevilerde, kadın erkek beraber ayine katılma, hızır şölenleri, hıdrellez ve nevruz kutlamaları gibi yan törenler, kırklar meclisindeki kırkların soylu alpler oluşu, ölüyü gömmedeki benzerlikler, yatağıyla ve en değerli eşyalarıyla gömme, kamların kızıl külahı ve dedelerin kırmızı börkü, Mürşit'in başındaki kızıl taç ve tacın tepesinde 12 imamı sembolize eden 12 dilim, hırka kemer başlık, hırkanın da tacın da içi sırdır, Şet bağlamak yani kemer kuşanmak, kamın asası dedenin değneği, erkan değneği. Kamlara sunulan armağan dede ve babalara hak kullah veya gönüllülük, kopuz bağlama, kamların alkışı, alevilerin gülbengi, hayır duası ve daha neler? Aldığı başka bütün tesirlere rağmen bunlar Türklüğü ispata yeter görünüyor. Senede en az iki kez yapılan Cem ayini, hemen her safhasında Şaman ayininin motifleriyle süslenmiştir. Elbette her yörenin Alevi ayinleri birbirinin tıpkısı değildir, ama genel motifler vardır ve bunlar eskiyle bir bağlantı içindedir. Şaman ayininde olduğu gibi Cem ayininde de, ayin için belirli sabit bir mekan veya yapı yoktur. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında cemevi fikri başlamıştır. İyi ve her uzlaşmayı İslam onaylıyor mu? Bir hususu tekrar edeceğiz ki İslamiyet geldiği zaman üç şeyle karşı karşıya kalmıştır. Hemen değiştirilmesi ve yanlışların atılması gerekenler, olgunlaşması zamana, ahlaki politikaya ve kalplerin ısınmasına bırakılanlar, devamında bir sakınca görülmeyenler. Bazı mütefekkirler der ki Kur'an-ı Kerim, ferdi ve toplumsal gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, o toplumun örfü ve adeti durumunda olanlarının geriye kalanlarını sessizce onaylamıştır. Fakat bu üç alanı bazen birbirinden ayırt etmek, İslam'ın onaylayıp onaylamadıklarını açık şekilde ortaya koyabilmek, zannedildiği kadar kolay olmamaktadır. Sosyal kuralmış gibi, şu karşımıza çıkmıştır. Her din değiştirme olayında, eski mirasın büyük bir kısmı, yeni bir kalıba girerek ortaya çıkar. Yeni inanç sisteminin özü, temel ilkeleri ve ölçüleri iyi bilindikçe, göz ardı edilmedikçe, bir dereceye kadar rahatlamak mümkündür. Tebliğ edilenin bizden ne istediği, genel kültürün, geleneğin ve iyimser bir felsefe içinde eritilmemelidir. Aksi halde yeni imanın bir anlamı kalmaz. Sessizce onaylanan ve olumlu tarzda uzlaşılan alanların sınırları oldukça hassastır. Yeni dine uyanların, onunla kaynaştırılan, dönüştürülen unsurlar için orijinallik kaybından bahsedilebilir, fakat eski kimlik yeni sistem içinde yeniye zarar vermeden devam ediyorsa, mesele yoktur. Zaten din, kültür ve kimlikten kopmayacak bir sistemdir. Ancak orijinallik kaybının yeni inanç sistemine ait olması, tehlikelidir. Olumsuz uzlaşmaların, yeni dinin bir yorumu olduğu iddia edilemez. İslamiyet yerleştiği her bölgede, yerli kültürle ve oranın eski inançlarıyla problem yaşamıştır. Yeni din, bir taraftan halk inançları haline gelirken, eskilerin yoğunluğu altında kendini bir senteze zorlamış, bir taraftan kitabî bilgiler sadece okumuş kesimlerde kalıp, toplumun yaygın eğitimine aktarılamamıştır. Bu durum meseleyi özel bir halk dindarlığına zorlamıştır. Halkın din anlayışına, yukarıdan gelen, bilgin, hakan, yönetici, yani yetkili, din anlayışından ziyade, eski anlayış arta kalanlarıyla uzlaşma ve yeni mistik tiplerin telkinleri messir olmuştur. Özellikle köy kesimine, göçebe yarı göçebe gruplara, mesela Şii Bağatmi anlayış daha uygun düşmüş, Türklerin gelenekleriyle daha fazla uyuşmuştur. Tavizker tutumlarda işin içindedir. Mesela bazı sufi kollarının bile tavizker tutumuyla eski adet ve mistik tutumların devamına enimiz telakilerle yanlış uzlaşmalara yol açılabilmiştir. Yahut ilkelerine yumuşak hatta tavizker bakılmıştır. Alevilikteki dört makam aşılması ile bir kısım sufi düşünce arasındaki köprülerden birinin sufilikte de kademeler aşılıp yükseldikçe Artık şeriata ihtiyacın bulunmadığını söyleyenlerin mevcudiyeti gibi. Halk, resmi İslam'la da, resmi, veya klasik, tasavvufla da yetinmemiştir. Daha doğrusu o seviyelere heves etmemiş, yürek üzmemiştir. Yeni verilen resmi çerçevelerden ziyade, bulundukları yeri, kendilerine göre eskileriyle zenginleştirmiştir. Gerçekte kırsal kesimdeki halk, yeni eğitim öğretime dış diye bakmıştır. Oysa başka dıştan gelenlerin farkına varamamışlardır. Bundan sonraki kısımda bahsedeceğimiz, diğer din ve adetlerden gelenler, kendine ait tarihi arta kalanlara ilave edilince, farklılaşma artmıştır. Halk, hem kendi tarihi arta kalanlarını, hem fark etmeden diğerlerinin arta kalanlarını yeni inanç sistemine aktarmış, yeni öğretiyle birleştirmiş, bazan onun önüne geçirmiştir. Bu duruma göre, halk inançları ya da halk dindarlığı özel bir tip mi olmuştur? Bir tarafta resmi ve kitabi dindarlık sürerken, bir tarafta sade ve basit, ama mistik, ve çoğu zaman mitolojik, hayat ilkeleri şeriat hükümlerine galip gelmiştir. Mesela göçebe ve alevi kesimlerde, baba, kaplı derviş tipleri, eski kam ozanlara benzetilmiştir. Hem hatıralar yaşanmış, hem İslami yeni şekiller ihdas edilmiştir. Yalnız Alevilik değil, Sünni Müslümanlık da Türkler arasında yerleşirken, temel ilkeler yer almakla beraber, çeşitli töreler, büyülerle karışık birçok şekil, dini hayatın sınırları içine girmiştir. Hele veliler kültü, halk dindarlığını beslemiştir. Halk dindarlığının bir parçası da büyüsel uygulamalar ve ziyaret fenomeni olmuştur. Tabiat güçlerini yahut tabiat kanunlarını, İlmi ve İslami şekilde değerlendirme seviyesine gelmeden açıklamaya yönelme, ister istemez eskiden kalma anlayışlara ve büyüsel güçlere başvurmayı gerektirmiştir. Bunlara yeni dini gömlek giydirerek açıklamaya gidilmiştir. Ruhlar, melekler, göksel yaratıklar, ali ve velilere bürünmüştür. Bunlar gizli alemi temsil etmiştir. Bazan peygamberlerden yukarıları bile temsil etmişlerdir. Delil olmuştur peer olmuştur, daha iyi olmuştur. Eski inançların motifleri yeni dine uydurulmuştur. Problemli alan konusunda iki tip inanç grubu dikkati çekmektedir. Bir kısmı İslamiyeti daha çok benimsemiş, eski inançlardan kalanları tepki yaratmadan muhafaza edebilecekleri etmiş, diğer bir kısmı ise bir dereceye kadar Müslüman olmuş ama geçmişinden mümkün olduğu kadar fazla şeyi özenle muhafaza etmiştir. Mesela Hacı Bektaş Veli'nin velayetnamesinde bile, Oğuzların İslam öncesi geleneğinden alıntılar yaptığı, Dedem Korkut kitabında da aynı şeyin olduğu dikkatimizi çekmektedir. Zaten Dedem Korkut töre ağırlıklıdır. Yeni dinin ilkeleri ile çatışmayanlarına diyecek yoktur. Aynı zamanda bu durum, eskilerin yeni değerlerle, yenilerin eski değerlerle yorumlanması anlamına gelir. Fakat eskilerin hepsini böyle bir yorum kapsamına almak kolay olmamıştır. Problemler alevileşme alanında daha açık şekilde görülür. Mesela gökteki kırklar meclisini İslami çerçevede yorumlamak mümkün değildir. Daha önce örneklerini verdiğimiz inanışları, daha onlarcasını, yeni dinin sınırları içinde kalmak kaydıyla yorumlama imkanımız yoktur. Kültür-din ilişkisinin Türk örneğindeki bu durumu, yorumcuların bir kısmı, Emevi Müslümanlığına ya da Muaviye Müslümanlığına karşı tepkisel bir kimlik devamı, bir kısmı da bu yola girmiş Türklerin İslamiyet'e intibak edip etmediklerinin bir işareti olarak açıklamaktadırlar. Tepkiyle açıklanan birinci yorumun ideolojik uzantılarına tahammül etmek gerekecektir. Türklerin yeni bir dine ihtiyaçları yoktur, olsa bile, onunla intizaç ancak bu şekilde olabilir anlayışı kaçınılmazdır. Bu anlayış ise bizleri şu düşünceye zorlayabilir. Dünyanın her yerinde, zaman zaman peygamberler gelip uyarıda bulunmuş olsalar da, gerek Türk dünyasında, gerek Musevi, Hristiyan dünyasında, yanlışsızlık, eksiksizlik, bozulmazlık, sapmazlık olsaydı, yani bunlar düzgün devam etseydi, bu dünyalardan birindeki inanç ve hükümler devam eder, yeni bir dine ihtiyaç olmazdı. Dinlerin hepsini izafi kabul etmek, İslamiyete inanmamak yahut yeni bir din kabul etmemek, apayrı bir şeydir. Türk dünyasında, ilahi dine uygunluk arayanlar, yüksek bir seviye vardı diyenler, İslam'a muhtaç değildik anlamında bunu kullanmamışlardır. İslam inkılabına ve onun seviyesine Türkler dahil bütün toplumlar muhtaçtı diye inanılmaktadır. Tepkileri ve sapmaları anlayabilmek için önce siyasi dalgalanma ve yanlışlardan arındırılmış bir Emevi veya Muaviye Müslümanlığı diye bir kavramın gerçekte var olup olmadığının anlaşılması gerekir. Kavramın gerçekliğini kabul etmek, tarihi süreçte olup bitenleri İslamın özüyle özdeşleştirmek, İslamı tarihsellik açısından anlamak, hatta sosyolojizm yapmak anlamlarına gelir. Oysa akıl dışı kabuller ile akıl dışı yasaklar alanları, yeni inanç sistemiyle, hem akıl hem kaynak alanına çekilerek, meseleye daha dini ve daha sosyal veçe kazandırılabilir. Bu yapılmazsa, olumlu katılmalarla, olumsuz sentezler birbirine karışır ve işin içinden çıkılmaz. Olumlu ve olumsuzları dikkatlice ayırt etmek lazımdır. Mesela, geleneksel kültür özellikleri, İslami ilkeler ve bilhassa ahlakın ideal formları birleşince, ahilik felsefesi ve teşkilatı doğmuştur. Buna kimsenin diyeceği bir şey yoktur. Burada, İslam'ın genel ilkeleriyle özel olarak Alevi ve Bektaşiliğin, daha bazı tarikatların etki ve bileşimi bulunmaktadır. Fakat mesela, doğumun kolay olması için minareden yüksek sesle ezan okutulmasını, İslami ilkelerle, Hazreti Peygamber dönemindeki uygulamalarla uyumlaştırmak mümkün olmaz. Kaynağında ses çıkarma eylemi olan bu eski adeti yeni inanca uyarlamak, olumsuz bir tavır olmuştur. Doğu Anadolu'da, bilhassa Tunceli yöresinde, doğumda güçlük çeken hanımların güçlük çekmemeleri için doğum evinin eşiğinin önünde erkek at kişnetilir, kazan gibi dövülür, silah atarak ses çıkarılır. Azerbaycan'da da benzer eylemler vardır. Minareden ezan okutma ise, Erbil'de ve Türkiye'nin birçok yöresinde uygulanmıştır. Bu bize, din sosyologlarının, eski adetlerin büyük dinlere, ön kapıdan değilse bile arka kapıdan girdikleri yorumunu hatırlatıyor. Etki bazan o derece ileri gidebilir ki, eklektik bir durum ortaya çıkabilir. Hint'in din kültürüyle İslam'ın birleşmesi sonucu Sih dininin oluşumu gibi. Kişi artık Hindu mudur, Müslüman mıdır, belli değildir. Daha doğrusu üçüncü bir din görünümü ortaya çıkmıştır. Eski adetlerle ve eski inançlarla birleşim, bu örnekte görüldüğü gibi, Türk toplumuna mahsus değildir. Enimist inanç ve törenler, mesela Afrika'da da kendi şekillerini İslam'a telkin ettiler. Berberilerin murabıtı, zencilerin alfası, eski fetiş döneminin kutsal kişilere ve büyücülere gösterdiği tazimden gelmektedir. Her aktarılma, doğrudan yeni din anlayışına olmayabilir halk adetlerine ait bir kültür sınırında kalabilir. Mesela eski Kıpçaklar ayıya aba, baba derlerdi. Bu, Şaman dönemi itikatlarına aitti. Adını söylemek tabu idi. Anadolu'da ayıya koca olan, kara olan demeleri, bu dönem Kalmflarm'dandır. Bunlar dini alana girmemişlerdir. Bazan dünyevi olayların, bir yol bulup hemen ruhaniyetle ve uhrevilikle ve kutsallıkla irtibatlandırıldıkları da olur. Mesela kadınların saçlarına kına yakması, dünyevi bir olaydır. Beyazları göstermemek, saçların sağlığı ve benzeri bir de İslam'ın ilk yıllarında Müslüman kimliği için kullanılmıştır. O günün ehli kitap kadınları, bugünün tabiriyle gayrimüslim kadınlar, saçlarını beyaz bıraktıkları için, onlara benzememe, ilkesine riayet edilmiştir ve dolayısıyla tavsiye edilmiştir. Bu da sosyolojik bir anlam taşıdığı için, zemini dünyevidir. Fakat kınanın başa kan rengi vererek, Azrail'in görevine hazır olduğu, ahiret hazırlığı kanaati, Türklerde daha çok görülür, dünyevi bir olayın uhreviliğe dönüşümü gibi olmuştur. Kınanın kendisi, dini ve kutsal alana dahil edilmiştir. Kültürün unsurları, özellikle manevi olanları, yeni ve açık bir dinle uyumlaşma sürecine girdiğinde, terkip noktaları yine manevi düğümler olacağına göre, Türklerin eski dönemdeki inanış ve adetleri, motifleri, yer yer yeniyi bozmaya aday olmuşlardır. Çünkü çok yerde, yeni inanç çerçevesinin eğitim ve öğretimi yeterince gerçekleşmeden, uyum veya mec gerçekleşmeye gitmiştir. Eskiler, bir kültürün manevi uçları mıdır, yoksa oralara da verilmiş bir peygamber soluğunun arta kalanları mıdır, bunu anlamaya çalışmanın hem faydası, hem de imkanı yoktur. Ancak şunu söyleyebilmekte rahatlık içindeyiz ki, Ahmediye-sevi süreci ve diğer süreçler, gerek eski adetlerin baskınlığıyla, gerek diğer bazı dinlerin etkisiyle, dönüşüme uğramışlardır. C- Diğer dinlerin ve kültürlerin etkileri meselesi. Dönüşümü değerlendirebilmek ve Alevi Bektaşiliğin teorik ve teolojik yapısını anlayabilmek için, diğer dinlerin ve kültürlerin etkileri olup olmadığına da bakılmalıdır. Türkler Müslüman oluncaya kadar, kültür ve din hayatı üzerinde birçok yönden gelen etkilere maruz kalmıştır. Mezopotamya, İran, Çin, Hain, Tibet Lamaizmi, Nasturi Hristiyanlığı, Ortodoks Hristiyanlığı, mani dininin etkileri söz konusudur. Müslüman Türkler Anadolu'ya girerken, din ve kültür manzarası şöyleydi. Büyük ölçüde kendi öz kültürlerini korumuş, sonra eski Anadolu'dan ve çeşitli inanış ve kültürlerden etkiler almış, fakat artık Müslümanlaşmış, bunlarla İslamiyet'i bir anlamda yorumlamışlardı. Sonraki bölümlerde özel olarak üzerinde duracağımız gibi, göçebe ve köy hayatında olanlar daha çok Alevi, şehirleşmiş olanlar daha çok Sünni oldular. Köy ve şehir farkı, Alevi ve Bektaşi farkını da belirleyecekti. Ne olursa olsun, kültürde İslamiyet de çok daha yükselmiş olarak Anadolu'ya girdiler. Bu arada şunları belirtmek zorunda kalabiliriz, yönetimle gelen din, sultanlardan ve yöneticilerden başlayarak gelen din, halkla gelen din, gelenekler ve eklenmiş yeniliklerle yürütülen din, bütün bunlar bazan kaynaşarak, bazan çatışarak ilerlemiştir. Son zamanların layıklıkla kendi haline bırakılmış din meselesi de ayrı bir konu teşkil eder. Devlet dininin zaman içinde imparatorluk ne dönüşmüş olduğu tecrübesi bilinmektedir. Bu dönemlerde halk arasında halk dini tabir edilen şekiller oluşmuştur. Farklılaşmaları değerlendirmede çeşitli adlar kullanılmış olabilir. Resmi Müslümanlık, ilmi Müslümanlık, medrese Müslümanlığı, kitabi Müslümanlık, nakilci Müslümanlık, bunlar adeta bir tarafı teşkil ediyor, halk Müslümanlığı da diğer tarafı ifade ediyordu. Yelpazenin ayrıntılarına girmezsek, halk Müslümanlığı da Türk örneğinde iki kolda ilerlemiştir, Sünni, Alevi, Bektaşi. Bu haliyle Türk Müslümanlığı, özellikle Anadolu'daki dönemi, hem İran'dakinden, hem Araplardakinden farklı oldu. Bu farklılık, gerçekte sosyal kültürel farklılıktı. Bazı yerde itikadi alanlara da inmekteydi. Her şeye rağmen süreçte, ister istemez başka inanç sistemlerinin ve kültürlerinin etkisinden söz etmek durumundayız. Böyle şeyler hiç yoktur demek imkanına sahip değiliz. Öz yine bir yerde dursun, kendini her zaman belli etsin, ama sosyal kültürel alan adeta başka alanlarla birlikte hareket kazanmıştır. Yeni dine, eski dinlerin etkileri ve kalıntılarıyla giren toplumlar, ister istemez yeni dini hayatın sağlığını bozabilmişlerdir. Hristiyan olan Yahudi, Grek Roma kültür toplulukları, Anglo-Saksonlar ve diğer Avrupa toplulukları buna maruz kaldıkları gibi, İslam'la temas kuran topluluklar da bu durumun dışında olmamışlardır. Etki ve sapma dereceleri farklı olmuş olabilir. Yüze yakın itikat ve mezheple bu durumu yaşayan Müslüman topluluklar bildiğimiz hususlardır. Bu kollardan bazılarının ne olduğunu kolay kolay tespit ve tayin edemezsiniz. Mesela, ehli hak denen ve içine uydurma bir tasavvufta karışan kol, şii mi, mazdeist mi, zerdüşti mi, şiiliğin herhangi bir aşırı kolu mu, anlayamazsınız. Çünkü eski dinlerden hiç bahsedilmez ve vurgu hep yeni dine yapılır. Fakat altta yatan, çoğunlukla eskilerdir. Mensupları da bunun farkında değildirler. Eski inançların, yüzeysel de olsa, yeni dine benzerliği ne kadar çoksa, Yeni din bakımından tehlike o kadar büyüktür. Ancak tesir meselesinde, abartılara düşmemek, iddialarda dikkatli olmak da gerekecektir. Türklerin inanç merhaleleri, geriden ileriye doğru şöyle sıralanır. Atalar kültü, tartışmalı ve şüpheli olmakla beraber söz edilen bir konudur. şamani göktanrıcılık, Budizm-Mazdeizm-Maniheizm-Zerdüştlük Musevilik-Hristiyanlık İslamiyet Bunlar, evliya menakıbnamelerinde geçen olağanüstü olay ve hallere ait, sünni gayri sünni inançların listesinden de çıkarılabilmektedir. 7, 8 ve 9. yüzyıllarda Türklerin Orta Asya'da çeşitli boyları, çeşitli bölgelerde Hristiyanlığa girmişlerdir. Uygur Türklerinin ve daha bazı kolların Budist olduğu bilinen bir gerçektir. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Hristiyan peçeneklerin Türk ordusuna katıldıkları ve savaşın kaderini değiştirdikleri bilinen gerçeklerdendir. Aynı yüzyıllarda, başta Hazer Türkleri olmak üzere yine bazı boyların muh seviye oldukları bilinir. Her toplumun hayatında, hele bu toplum ilerlemiş toplumlardan ise, bu merhaleler bulunur ve bu merhaleler son derece normal sosyolojik süreçlerdir. Bir toplum iptiday durumda kalmışsa, bunlara rastlanmaz. Ancak ilerlemiş ve özellikle çok yer değiştiren toplumlarda, merhaleler, sosyal, dini, kültürel problemler teşkil etmişlerdir. Önemli olan son merhale ile öncekileri ayırt edebilmek, tesir derecelerinin farkına varmak, kimlik ve öz meselesini açığa çıkarabilmektir. Türklerin ata kültü dönemi, gerçekten atalara tapma mıdır? Taparcasına sayma ve sevme söz konusu olduğu için tapma kelimesiyle karşılanmış olmalıdır. Çünkü atalar tanrı yerinde değildir. Ataları koruyucu, kollayıcı, aziz bilmektir. Biraz abartılmış olabilir. Fakat ruhi bir irtibat kurmak, ölümün getirdiği hüzünden olsa gerektir. Atalara olan bu yönelişte, Hint kültürünün tenasühü veya Çinlilerin ata kültü etkili olmuş mudur, çok iyi bilmiyoruz. Alevilikte şahıs üzerinde yoğunlaşmanın ve inanç sistemini kendi içinde yani Alevi bir kapalılık içinde tutmanın bir zeminini bu atalar kültü oluşturmuş mudur? Bu da iyi araştırılmamıştır. Hint, önemli bir rol oynamıştır. İslamiyetin uçlarda dolaşan ve sınır ötesine geçen uzantılarında Hind'in ve bunun bir türü ve uzantısı olan İran'ın önemli rolü olmuştur. Bu anlayışların çoğu Doğu'ya has bir hümanizm ortaya koyacak bu hümani Tanrı ve insan arasındaki farklılığı ortadan kaldırmayı amaçladığı için Aleviliği etkileyecek, Tanrı insanı ifade eden Batı hümanizmiyle de benzer yola girecektir. O gün Budizmin Türkler arasında yayılma sebebi, Buda'nın ve Budist azizlerinin olağanüstü halleri ve tasarrufları, uçmak, tabiat olaylarını değiştirmek gibi, Türklerin eski itikatlarına yabancı düşmemiş, ruhi ve ahlaki alandaki kanaat ve iştiyaklarını arttırmıştır. İslamiyet'e geçince, bunların hepsi üst üste giydirilmiş elbise gibi olmuştur. Araştırmacılara göre, Şamanların üstün ruhani güçleri ile Budist azizlerinki birleşti, Türklerdeki üstün şahsiyette lakileri daha çok beslenmiş oldu. İslamiyet'e girince, veli kültü hazırlanmış oluyordu. İslamiyet'i ısınmaları bu yoldan da kolaylaşmıştı. Çünkü Hazreti Peygamber'in üstün şahsiyeti, mucize kavramı, onlara yabancı gelmedi. Her araştırma, Aleviliğin sırf kendine has bir inanç sistemi olmadığına, merkezde eski Türk kültürü olmakla beraber, yol üzerinde epeyce etkiler aldığına bizi götürüyor. Uygur Türklerinin bir dönemi olarak bildiğimiz mani dinindeki üç mühür, ağzın, elin, kalbin mührü, Uygurlarda üç damga, üç damga, ağzın, könlün, elgin, elin şeklinde ifade edilmiştir. Alevilerde bu, eline, beline, diline şeklindedir. Esasen durum farklı toplumlarda değişik ifade edilse de, genel bir ahlak kuralıdır. Melikov'a göre, Divan-ı Lügatit Türk'te rastlanan Bist kelimesi, ortak kardeş anlamında olup, mani dininde, Uygurlar'da, ahiret kardeşliğini anlatır. Bu da gelip Alevilerin musahipliğine, ahiret kardeşliğine, dönüşür. Araştırmacılar, Hristiyanlıktan önce, Hint ve İran bileşimine bir hayli dikkat çekmek istemişlerdir. Mesela Mugın Khan'ın oğlu şerefine düzenlenen Bugut yazıtının Soğutka yazılmış metninde, Zerdüşt dininin etkisi, Zerdüşt dili kökenli kelimeler ile anlaşılmaktadır. Hristiyanlık da Hint-İran etkilerine eklenince, Alevi Bektaşiliği, daha dikkatli inceleme mecburiyeti doğar. Bektaşiliğin önemli bir özelliği, yayıldığı her yerde mevcut eski dini gelenek ve inançları, aziz ve velileri, kendi bünyesine uydurmasıdır. Vahdet-i vücut başta olmak üzere çeşitli tasavvuf, felsefeler, telakkiler, velilikle ilgili fikri ve menkıbevi alan, bu arada Budizm ve Maniheizm, Şii-Câferî anlayışlarla birleşerek eski Türk geleneksel düşüncesinin, özellikle Şamanizmin üzerine giydirilmiştir. Bu kadar etki, kapalı toplumda, köy hayatında nasıl olmuş, nasıl sonuç alabilmiştir? Meseleyi anlayışımızdaki zayıf taraf budur. Yahut işin sırrı buradadır. Elbette buna tarihi bir süreç içinde bakmak gerekir. Hristiyanlığın etkileri meselesine dönersek, yorumlar ve kanaatler değişiktir. Bazılarına göre Hristiyanlık etkisi en çok Mehdi nazariyesinde olmuştur. Şiilikte beklenen imam, gizlenmiş imam, yani Mehdi ile Hazreti İsa'nın ikinci kez geleceği inancı, benzerdir. Bu benzerlik tesadüfi bir benzerlik gibi görünmüyor. Tasavvufa da Şii kaynaklı etkiler vuku bulmuş, bunlar, Sünniliği de etki alanı içine dahil etmiştir. Konunun uzmanlarından Ruhi Fığlalı'ya ve diğer bazı araştırmacılara göre, Alevi Bektaşiliğe Muğsevilik ve Hristiyanlığın etkisi söz konusu değildir. Sünniliğin ve onun içindeki Hanefiliğin bir Türkmen yorumu olan Alevilik, şehirleşmeden uzak kalmış, soyu ve soy kültürünü devam ettirmiştir. Abartmalar ve yanılmalar söz konusu olmakla beraber, meseleyi kestirip atmanın kolay olmadığı, birçok görüntüden bellidir. Tesadüfü aşan, yüzeysel de olsa benzeşmelerin sosyal işaretlerine bakılmalıdır. Hristiyanlık ve Bektaşilik arasındaki benzerliklerin yüzeysel olduğunu belirten birçok araştırmacının olduğunu zikretmeliyim. Ama araştırmacıların bazan büyük iddialarıyla da karşılaşırız. Bektaşîlik, Sünni, Şii, Hristiyanlık sentezinin bir İslam yorumudur gibi, uydurulmuş efsanelerde benzerlikler üzerinedir. Hazreti İsa ile Hacı Bektaş Veli arasında kurulmak istenen ilgi gibi, ikisi de bekar ölmüştür. Hacı Bektaş'ın burun kanı damlasıyla kadın dervişlerden Kadıncık Ana'nın bakire olarak çocuk doğurduğu ve buradan Çelebiler neslinin geldiğini kabul edenler bulunmaktadır. Anadolu'ya ulaşmış benzerliklerden biri, 12 günlük Muharrem orucudur. Bu oruç, normal bir işlemdir. Fakat 12 gün süresince et ve balık yenmemesi, Yahudi ve Hristiyanlıktaki düşünceyle benzeşmektedir. Çünkü vücudu zayıf düşürmek, nefsi terbiye etmek, çileye ve acıya iştirak etmekte birleşen bir Kerbela şehitlerine hürmet, kuvvet verecek gıdaları almamak düşüncesiyle çerçevelenmiştir. Çile ve acı üzerine inşa edilmiş inanç sistemlerinin benzerliğinde etkilenme şart olmayabilirdi. Fakat yine de bir şüpheyi davet eden bu konunun araştırılması gerekir. Kerbela vakasının ve Muharrem'in su ile ilgisi vardır ama, et ve özellikle balıkla ilgisi yoktur. Balık zaten Türk kültüründe pek yer almaz. Alevilerin çoğunun namaz kılmamaya gerekçe olarak gösterdikleri, Hazreti Ali'nin namazda şehit edilmesi ve böylece insanları namazdan kurtarmış olduğu inancı, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesiyle, kurban edilmesiyle insanlığı kurtuluşa erdirdiği kanaatine benziyor. Ayrıca Alevilerin bu kanaati, namazın bir ceza, en azından bir külfet olduğunu kabul demek oluyor. Hazreti Ali'nin durumu, insanları bu külfetten, bu eza ve cefadan kurtarmış oluyor. Hristiyanlıkta da Hazreti İsa'nın kurban edilmesiyle kurban ibadeti kalkmış oluyor. Kilise ayinlerinde Hazreti İsa'nın sembol olarak etini temsilen bir dilim ekmek yemek, kanını temsilen bir yudum şarap içmek kurbanın icra edilmiş olduğu anlamını taşımaktadır. Her ikisinde de bir ibadet sembol gerekçeye sığınılarak ortadan kalkmış olmaktadır. Etki ya da benzeyiş, Alevilerce şu yorumla atılmaya veya atlatılmaya çalışılmıştır. Aleviler kendilerini arı, temizlenmiş, pak, toplum saydıkları için namaz kılmaya, camiye gitmeye gerek duymamaktadırlar. Ya da bazı Bektaşi anlayışlarında günde beş kez değil de zikri daim üzere oldukları için namaz kılmayabilmektedirler. Gerçekte ikisinde de bir kurtuluş teorisi seziliyor. Melikov da bu kanaattedir. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, bir üçleme, teslis, midir? Bu şekilde yorumlayanlar olsa da, Aleviler bu iddiada bulunmadıkça ki bulunmuyorlar sayı benzerliğinden öte bir durum yoktur ve bu doğrultuda bir yorum yapmak doğru değildir. Hazreti Ali'ye aşırı sevgi beslemenin ve sınır ötesi tutkunun, Hristiyanların Hazreti İsa'yı ilahlaştırmasına benzeyebileceği veya böyle bir anlayışa yol açabileceği görüşüne Aleviler tepki gösterirler. Ancak aşırı uçlar, Hz. Ali'nin açıkça ilahlığını kabul ettiklerine göre, böyle bir geçişin veya benzerliğin hiç bulunmadığı söylenemez. İleride üzerinde duracağımız soy ve din ile Yahudi benzerliği, 12 imam ve 12 havarıyla Hristiyan benzerliği, düşkünle sevk etme ile aforoz benzerliği, hemen bizi bir hükme götürmez ama, etki çağrışımlarına kolaylık sağlayabilmektedir. Anadolu'da Hazreti Ali'nin ilahlığına yer veren Alevi kolları bilinen bir husustur. Fakat onları buraya uydurma efsanelerin sevkettiğini, gerçek kültür birimleri olmadığını da bilmekteyiz. Örnek olarak Aydın'ın Söke ilçesinin Sofular köyünde anlatılan hikayeyi ele alalım. Bir gün Hazreti Peygamber pilav yerken semadan bir pençe gelir ve pilavdan bir pençe alıp kaybolur. Peygamberimiz ertesi gün Hazreti Ali'ye, ''Ya Ali, ben filan gün filan yerde pilav yerken, semadan bir el inip pilavımdan aldı, götürdü ve bana da hiçbir şey söylemedi. Bu ne demektir?'' diye sorduğunda, Hazreti Ali Efendimiz ona, ''O eli görsen tanır mısın?'' deyince, o da ''Evet'' dedi. Hazreti Ali o zaman elini cebinden çıkararak ''Bu el mi?'' diye sordu. Hazreti Peygamber de ''Evet'' O el dedi ve ilave etti, senin doğduğunu görmeseydim ya Ali, sana Allah derdim. Bu ve benzer efsaneler, aşırı kollara aittir ve en basit mantık hatalarıyla kendini ele veren uydurmalardır. O halde uydurmaları niye zikrediyoruz? Halk kesimlerine mal olan ve genel kanaati etkileyen her şey sosyolojinin konusudur. Mantık hatalarını tespit de yine bilim bakımından önem taşır. Yukarıdaki hikayede, o güne kadar Hazreti Ali'nin elini Hazreti Peygamber'in hiç görmemiş olması gerekir. Hazreti Ali'nin, bu anlayıştaki durumu, Ali'ün veliyullah, Ali Allah'ın dostudur, anlayışını aşan bir durumdur. Aynı zamanda Allah Muhammed Ali üçlü anlayışını da aşar. Aşırı uçlar bu aşırılığı da izaha çalışmışlardır, Muhammed ve Ali bir olup, ruhullah, Allah'ın ruhu, ve sırru'l Allah'ın sırrı şeklinde Ali'de tecelli etmiştir. Okunan bir nefes bunu teyit eder. Men Ali'den gayrı tanrı bilmezem. Allah'ın arslanı Allah'ın kendisine çevrilmiştir. Basit mantık hatalarıyla devam eden uydurmalar Zerdüştlükle de irtibatlandırılmaya sebep olabilmektedir. Bilindiği gibi Zerdüştlükte iki zıt ilah vardır. Hayata akseden mücadeleleri sonunda biri galip gelir, diğeri mağlup olur. Her tarafı aydınlık kaplar, ikilikten kurtulunur, Ali bin Ebi Talib der, ben Allah'ın yüzüyüm ve Allah'ın yanıyım. Semaları yükselten ve karaları seren benim. Ben Allah'ın eliyim ve ben elimi ateşe, cehenneme, sokarım ve kullarımı ateşten çıkarırım ve düşmanlarımı ateşte bırakırım. Sonra da ateşe derim ki, bunlar bana, onlar sana. Hazreti İsa'nın hiç değilse babası yoktu. Burada babası belli, Ebu Talib, bir oğul yani Hz. Ali, ama ilah var. Zerdüştlük'teki gibi iki ilahtan biri. Bir kısmı Ali'nin, bir kısmı ateşin kulları. Ama Ali ateşin de efendisi ve onu söndüren. İkicilikten teke yükseliş. İslam'ın Ali bahanesiyle İran eski kültürüne mağlup olan bir kol sapmasıyla karşı karşıya geliyoruz. Nusayrilerde daha ileri yorumlar vardır. Dünya var olmadan önce mevcut olan insanlar, ki Nusayri'lerdir, 7077 yıl ve 7 saat boyunca Tanrı'yı, yani Ali B. Ebi Talib'i seyrediyorlardı. Sonra gurura kapıldılar ki bu ilk günahtır. Bizden daha asil hiç kimse yaratılmamıştır diyorlardı. Bunun üzerine Ali, bir hicab, peçe, yarattı ve onları 7000 yıl gözaltında tuttu. Onlara görünerek, ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sordu. Onlar da elbette, diye cevap verdiler. Fakat Ali Bey, Ebi Talib'i göründüğünden ibaret sandılar ve ikinci bir günah işlemiş oldular. Ali onlara çeşitli şekillerde görünüyor ve her seferinde ben kimim? diye soruyordu. Onlar şaşkınlık içinde kaldılar. Ali onlara dedi, sizi alçak bir yere atmak niyetindeyim. Size kendi soyunuzdan biri gibi görüneceğim. Aranızdan kim beni tanırsa, kapımı ve peçemi bilirse, onu buraya geri getireceğim. İsyan ederse, ona bir düşman, zıt, yaratacağım. İsyan edeni tenasüh kıyafetlerine hapsedeceğim. Dediler ki, ey Rabbim, bizi burada misafir et. Alçak meskene atma. Sana şükreder ve hizmet ederiz. O da dedi ki, siz bana isyan ettiniz. Eğer ey Rabbim, bize öğrettiklerinden başka bir şey bilmeyiz, her şeyi bilen sensin deseydiniz, sizi kurtarırdım. Sonra, iblisleri, bunların günahlarından da kadınları yarattı. Bundan sonra Ali onlara göğün yedi katındaki kişiler olarak göründü. Göğün bütün katlarında yaratılmış olan zıt, yani şeytan da onlara üçleme içinde göründü. Bunlar Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dı. Görüldüğü gibi Hristiyanlık, Zerdüştlük, Hint tenasuyu, iptiday inanışlar, bir mitoloji, efsane, mantığı içinde iç içe girmiş, Kur'an-ı Kerim'deki insan yaratılışı, insan şeytan konuları, Meleklerin bilgi meselesi ve yeryüzüne indirilme çarpıtılarak bu mitoloji içine sokulmuştur. Babası olan, bir anadan doğan, büyüyen, yiyip içen, evlenen ve çocukları olan bir insan, Ali, Allah'ın adını tamamlamakta geçen bir kavram ve bir görünüş olarak gösterilmiştir. Ali ilahçı olan bu Nusayri efsanesine bakılırsa, Nusayrilik, Allah'ın Hazreti Ali'de şahıslandımı ifade eden doktrinlerden biri olmaktadır. Harf, sayı ve yıldızlarla ilgili olarak Nusayriliğin Lamacı Buda inanç sistemine benzerliği, belki etki almış olabileceği ifade edilmiştir. Ali ile Buda arasında geçişler bulunmuştur. Allah'ın Ali şekline bürünmüş olduğu gibi, Hasan ve Hüseyin şekline de bürünmüş olduğuna inanılmıştır. Nusayri cemaatinde fenike putperestliğinin etkisi üzerinde de durulmuştur. Nusayrilerde bir de su ve tarımın yeşil tanrısı vardır. Bu tanrı insan kılığına girer ve Hızır olarak görünür. Bu da Ali gibi Allah'ın bir tecellisidir. Suriye Alevi bölgelerinde 365 adet Hızır türbesi olduğu belirtilir. Hızır, Suriye kiliselerindeki Aziz Korç ve Hazreti Ali'nin özelliklerini paylaşmaktadır. Suriye Alevileri bu iki kişiye aynı saygı ve bağlılığı duymaktadırlar. Burada da Alevi Hristiyan Köprüsü tahmin edilebilir. Suriye Anadolu'dan farklı olarak, Süryanilikten Araplaşmış ve İslamlaşmış bölgedir. Bu bakımdan Hristiyanlıkla kurulan köprü tespitinde, haklı olabiliriz. Suriye Aleviliği, yani Nusayri'lik, Anadolu Aleviliğinin bazı bölgelerini etkilemiştir. Anadolu'da Ahmet Yesevi çizgisi, dönüşüme uğramakla kalmamış, efsanelerle karışık bir hale gelmiştir. Süreç zamanla iki grup halinde ilerlemiştir. Köy ve göçebe kesimdekiler Alevi Kızılbaş, yerleşik şehir düzenindekiler Bektaşi olmuşlardır. Her ikisi de kültür kökleriyle irtibatını kaybetmemiştir. İslam'ın yayılmasında Bektaşiyi önde gelenlerinin, Sünnilerle işbirliği de yaparak, büyük rolü olmuştur. Bütün dervişler, zamanla Hacı Bektaş Veli'nin şahsiyeti etrafında toplanmıştı. İşte yayılmada bu dervişlerin rolü büyük oldu. Yayılırken ve göç edilmiş topraklardaki halk Müslümanlaştırılırken, oranın manevi dinamikleriyle işbirliği yapılmış, onlardan faydalanılmış, bir telkin metodu için efsanevi irtibatlar kurulmuştur. Belki ilk defa efsanelerin olumlu rolleri olmuştur. Özellikle bu dönemde meseleye tek taraflı bir Hristiyanlık etkisi diye bakılması tartışılabilir. Anadolu'nun kendisi bile o zaman tam olarak Hristiyanlaşmış değildir. Bu bakımdan telkin daha kolay oluyor, kültür unsurları İslamileştirilebiliyordu. Asya'daki Budist manastırlarının yerini nasıl tekkeler almışsa, Anadolu'da da aynı şeyler oluyordu. Hristiyan azizlerin bulundukları yerlere sünni, gayri sünni tekkeler kuruluyor, Anadolu İslamlaştırılıyordu. Bu tekkelerin bir kısmı, o azizlerle adeta bütünleştik. Haslu'a göre bazı tekkelerin eski manastırlar olması da mümkündür. Bektaşi menkabeleri, ölmüş ve efsaneleşmiş Hristiyan azizleriyle en fazla işbirliğini ifade eden menkabelerdir. O azizlerin yaptıkları, Müslüman dervişlere aktarılmıştır. Daha önce de Hristiyanlar aynı şeyi yapmışlar, putperest dönemde kutsal ilahların yaptıkları diye inanılanlar, Hristiyan azizlerine maal edilmiştir. Toplumun sürecinin bozulmaması için bu, adeta bir sosyal şuuraltı gibi işlemektedir. Ama ne olursa olsun, bu demektir ki, tesirler söz konusudur. Özellikle şahıs merkezli, veli, baba, dede ve benzeri, yayılımda, kült karışımlarına engel olunamaz ve öyle olmuştur. Hristiyan motiflerinden geçen bir örnek, konuyu daha iyi değerlendirmemize vesile olabilir. Birçok örnek arasından ejderha ile mücadele örneğini aktaralım. Hristiyan Azizi menkıbesi şöyledir, o sırada Selbiyas adında bir kral vardı. Kral kötü ve putperest idi. Şehrin yanındaki gölde korkunç bir ejderha çıktı. Bu canavar kralın iki kızını da esir etmişti. İşte o sırada Aziz George oraya geldi ve ejderhaya saldırdı. Canavarı öldürdü. Kızları ve şehir halkını kurtardı. Bunu gören kral ve halkı putperestliği bırakıp Hristiyan oldular ve Aziz George'sa tabi oldular. Şimdi Hacı Bektaş veli menkıbesine bakalım, Hacı Bektaş'ın Rumeli'nin irşad için gönderdiği Sarı Saltık, Kaligra Kalesi denilen yere geldi. Kale bir kafir beyindi, ansızın o kalede yedi başlı bir ejderha belirmişti. Korkudan bey ve halkı orayı bırakıp uzak bir yere gitmişlerdi. Sarı Saltık, ejderhanın üstüne vardı. Tahta kılıcı çekip ejderhanın yedi başını da birer birer kesti. Durumu gören Bey, halkı da alıp tekrar kaleye geldi ve hep birlikte Müslüman olup, Sarı Saltık'ın müritliğine girdiler. Haslu'a göre Sarı Saltık menkıbeleri arasında, Bulgar halk rivayetlerinde İlyas Peygamber'e ait menkıbeler mevcuttur. Arnavutluk'ta ise eski Ayeyorgi hikayeleri kontrolsüz bir şekilde benimsenerek, eski Hristiyan bir Aziz'in yerine bir Müslüman evliya kayımı olmuştur. Ayrıca yerleşen ve etrafını etkileyen ve sonunda menkıbeleşen zatların, aslında cemaat beyi veya kabile reisi olması da mümkündür. Hristiyanlara daha çok hitap edebilme ve İslam'ı sevdirme yolu olarak böyle bir manzara, Bektaşilik anlayışının elbette değişmez temelini teşkil etmemektedir. Ama bu üslup ve metot, Bektaşiliğe yabancı bir hususla değildir. Hoşa gitmeyen şey, kült ve efsane karışımlarının, İslamlaşma sürecinde, belirli bir rol oynarken, bu rolün dini yapıya da sirayet edip, olumsuz sonuçlarının da bulunabilmesidir. Bilgi seviyesi yüzeyde kalmış ve Kur'an ve Hazreti Peygamberle, yani ana kaynaklarla araya mesafe konmuş olduğundan, şahıs gölgeleriyle, üstelik efsaneye bürünerek, sapmalara yol açılabilmiştir. Seviye ve sağlıklı oluş derecesi, köy veya şehir tekkelerine göre değişebilmiş, ama yer yer aşiret kültürlerinin ve kavmi geleneklerin üzerine bir miktar din gömleği giydirilmiş gibi olmuştur. Şehirli kültlerde bilgi biraz daha açık, kaynaklarla ilgi kesilmemiş halde kalabilmiştir. Her şeye rağmen unutmamalıdır ki, eğer metinler, ilkeler, kurallar sağlamsa, uzaklaşan veya dönüşen dinin kendisi değil, yorumlar ve bazı uygulamalardır. 3. Teorik ve Teolojik Yapı Oluşumu ve Bazı Sorunlu Alanlar A. Çeşitlenme. Tek bir yapıdan ve bir tek karakterden söz edemeyeceğimiz için, çeşitlenme içinden geçerek oluşuma bakıyoruz. Daha önce biraz belirttiğimiz diğer din ve kültürlerle irtibat meselesindeki tereddütlerimiz, çeşitlenme konusuyla devam edecektir, ama belki biraz daha anlaşılır hale gelecektir. Bu sistemde bol çelişkiler, kararsızlıklar mı var, yoksa bunlar çeşitlenmenin doğal sonuçları mıdır? Değerlendirme ve yorumda bu sorunun cevabı da aranmış olacaktır. Alevilik Bektaşilikten önce, altyapıda bulunan yelpazeyi unutmamak gerekir. Hem itikadi hem siyasi çerçeve birlikte olarak, Zeydilik, İsmaililik, 12 imamcılık şeklinde 3'e ayrılmış olan Şiilik, daha sonra çok sayıda kollar üretmiştir. Mesela 12 imamcılık, imamiye, 14 gruba ayrılmıştır. Aşırı Şii kollarından birinin Nusayriye olduğunu gördük. Ana kolun itikadi ilkelerinden birinin gayıp imam meselesi olduğunu da söyledik. Bu, mehdilikle eş anlamlıdır. Zaten gayıp ve yeniden gelmesi beklenen imamın adında da mehdi vardır. Mehdi anlayışı sünnilerde de bulunur ama oldukça farklıdır. Altyapıda bulunan yelpaze, Alevi Bektaşi alanında da söz konusudur. Yelpazenin bazı bölümleri ile Sünnilik arasındaki farklı çizgilerin azaldığı göz ardı edilmemelidir. Birçok örnek arasından mesela Manisa Akhisar Sünnetçiler köyündeki alınabilir. Bu köydeki uygulamanın Sünni köydekilerden bir farkı kalmamıştır. Yine uygulamadan yola çıkarak yani halkın içinden Alevilerin Alevilik tanımına bakarsak Alevilik kitabı Kur'an, peygamberi Hazreti Muhammed, mezhep imamı, i̇mamı Cafer Piri Hacı Bektaş Veli ve temeli Hoca Ahmedye Sevi olan layık görüşlü, insan haklarına saygılı, din ve devlet işlerini birbirinden ayıran bir mezheptir. İran şiyasından mezhep farkları, Aleviler Muharrem ayında 12 günlük yaz süresince tıraş olmaz, su içmez, et ve balık gibi yiyecekleri yemez. Çamaşır değiştirmez, düğün eğlence yapmaz. Yılda üç kere kurban kesilir. Yıl kurbanı Adak kurbanı ölülere kurban biz kurbanı Şiiler gibi pay etmeyiz, cemaati davet ederiz. Yelpaze geniş olduğu için elbette birkaç örnekle mesele noktalanamaz. Yelpazenin bütün bölümlerini gözden geçirmek gerekir. Sünnilikte farklar kadar, Şiilikte farklar da önemlidir. İmamiye ile Türk Alevileri oldukça farklı anlayışlara sahiptirler. Uygulamada bazı farklar, içki ile kadın erkek meselesinde yoğunlaşmıştır. Alevilikte kadın erkek beraberliğine önem verildiği halde, İran Şiiliğinde böyle bir beraberlik sert kurallara tabidir. İçki de yasaktır. Eski Türklerde kurban ayin içki, birlikte kültür kodlarının arasına girmiştir. İçkinin adı doludur. Orta Asya Türklerinde kurbana da dolu veya tolu denmektedir. Şaman döneminde ayini yöneten şaman, kurban etini yemeden önce, kayın ağaçlarına dokuz defa rakı serper, Sonra et yenilir ve rakı içilirdi. Eski Türk anlayışının Alevilerde devam ettiği anlaşılıyor. Önceki bölümlerde bu örtüşme meselesini gözden geçirmiştik. Çeşitlenmekten söz ettiğimize göre, yeri gelmişken söyleyelim ki, Bektaşiler rakı değil, şarap kullanırlar. Türk caferileri ile Alevilerin farkı, İran imamiyesi ile farklar gibidir. İran İmamiyesi, Türkiye Alevilerinin her grubuyla ayrı ayrı ve derece derece farklılık ihtiva etmektedir. Genel bir farklılık ortaya koymak zordur. İran İmamiyesi, hem Ramazan orucu tutar, hem 12 gün Muharrem orucu. Diğer birçok Alevi grupları gibi mesela Muğla Alevileri, yalnız 10 gün Muharrem orucu tutarlar. İran Şiası, Hacca gider, Alevilerin çoğu gitmez. 12 Muharrem gibi yaz günlerinde yasaklara uymada pek fark görülmez. İran Şiilerinde dini ve şeri baskı vardır. Aleviler ise bugün için, laik anlayışa yatkındırlar. Ancak, toplumun genelinde laik anlayışa sahip olan Aleviler, kendi içlerinde baskıcıdırlar. İran şiyası, normal kurban keser ve pay edip dağıtır. Şunu belirtmeliyiz ki Şia, kurbağına o kadar önem vermemiş ve sıkı şekilde uygulamamış görünüyor. Türk Alevilerinin çoğu senede üç defa kurban keser, cemaati davet ederler. Bütün farklılıkların ötesinde, Hazreti Ali ve çevresi ile ilgili bir köken beraberliğini tekrar hatırlamak gerekir. Ayrıca süreçte Budist, Manihist, Şamanist etkileri de unutmamalıdır. Köken beraberlikleri, ister fikri, ister kavmi olsun, çeşitlenmeye ve farklılaşmaya engel olmamıştır. Fuat Köprülü'nün de paylaştığı kanaate göre bir anlamda köy olan Alevilere de Bektaşilere de Hacı Bektaş-ı Veli kaynaklık etmiştir. Fakat farklılaşma gerçekleşmiş ve çeşitlenmenin bir boyutunu teşkil etmiştir. İlk belirgin farklılıkları şöyle sıralayabiliriz. Alevilik doğuştandır, Alevi aileden doğmayan Alevi olamaz. Bektaşilikte ise intisapla Bektaşi olunur. Son zamanlarda Aleviler, inanç söz konusu olan böyle bir konuda, inançla soy çelişkisini gidermeye matuf, zaten kullanılmakta olan ikrar işlemini esas alarak bir kapı aralamışlardır. Bektaşi Cem Ayin'ine katılabilir, fakat Niyaz'a katılamaz. Her Bektaşi, Ali meselesinden dolayı, bir Alevidir, fakat her Alevi bir Bektaşi değildir. Alevi köylüdür, Bektaşi, şehirlidir. Alevi rakı içer, bektaşi şarap içer. Aleviler, ölülerini kefensiz, döşek ve elbiseyle gömerler, bugün terk edilmiş gibidir, bektaşilerde böyle bir usul yoktur. Alevilikte dedelik, bektaşilikte babalık vardır. Dedelik doğuştandır, babalık seçimle olur. Baba, bektaşilerde tekke önderidir ve belli işlem ve eğitimden sonra kazanılan bir unvandır. Alevilerde cemaat önderi dededir ve Hazreti Ali soyundan olmak zorundadır. Dede senede en az bir defa kendi ocağının olduğu Alevi bölgelerini dolaşmak durumundadırlar. Pir olan dede veya mürşit daha geniş bir bölgeye ve yetkiye sahiptir. O olmadan önemli günlerde ayin yapılmaz, o beklenir, ne kadar zaman geçerse geçsin, o gelmeden ceme başlanmaz. Alevi ve Bektaşiliğin her ikisinde de dini ve ahlaki kurallar ön plandadır ama Alevilikte efsanevi ilahiyat, mitolojik teoloji öne çıkmıştır. Arketipler önemlidir. Alevi ilahiyatını besleyen normlar, semah ve içkidir. Bu normlar, aynı zamanda ibadettir. İcra edilen cem tutma, ibadete, yani ayine, başlama demektir. Cem Ayin'i, Miraç'taki Kırklar Meclisi'nin, Kırklar Bezmi'nin, dünyadaki tekrarlanışıdır. Bu farklılıklar genellikle uygulamada görülen farklılıklar olduğu için önem arz ederler. Fakat bunlar sonuçlar olup buraya götüren felsefi ve itikadi muhtevayı, tarihi sosyal olaylara sızmış Alevi ve Bektaşi ilahiyatlarının daha derinlerinde aramalıdır. Bektaşiler şehirleşmiş olmalarına rağmen, Aleviler kadar çeşitlenip yelpaze manzarası göstermemişlerdir. İhtimal ki sözlü gelenekle beraber, kitaptan öğrenim ve ilkeler devreye girdiğinden, Bektaşilerde namaz, oruç gibi temel esaslardan uzaklaşma fazla olmamıştır. Alevilerde ise bu anlayışa yaklaşan ve uzaklaşan geniş bir yelpaze oluşmuştur. Çünkü sözlü gelenek, sözlü kültür istikrarsız ve oynak olabilmiş, bir yerden bir yere değişebilmiştir. İçe dönüş ve oradan mertebeler geliştirerek hakikate varış şeklindeki dini, felsefi anlayışı, her ikisinde de bulunur ama Bektaş'ilerde daha baskın görünüyor. Hacı Bektaş Veli'nin deyişiyle, kendisini arındırmayan başkalarını arındırmaz, toprak toprağa, su suya, yol yola, ateş ateşe döner. Sen neyle Hazreti Allah'a varırsın? Ben önce kimsem, yine oyum dersin. Yine Hacı Bektaş Veli'nin dediği üzere, yüce Allah'ı kendimizden, kendimizi de yüce Allah'tan bildik. Kendini bilen Rabbini bilir hadisi bunun delilidir. O anda biz ona sizden daha yakınız, vaka 85 ayeti de bunun delilidir. Biz ona şah damarından daha yakınız, kaf 16 ayeti de bunun delilidir. Benim üç dostum vardır. Öldüğümde biri evde, biri yolda kalır. Biri benimle beraber gelir. Evde kalan malımdır, yolda kalan hısımlarım ve ailemdir. Benimle beraber gelen ise iyiliklerim ve amellerimdir. Görüldüğü gibi Hacı Bektaş içten mutlak varlığa doğru olan yükselişi ve bunun İslam'la olan orijinal bağını ifade etmiştir. Bu durum, Bektaşiliğin dini alanda daha çok fert üzerinde yoğunlaştığı, cemaat ruhunun ise ancak buna bir vasıta kılınmış olduğu Alevilikte ise cemaat ruhunun ağır basıp ferde fazla imkan tanımadığı anlayışına bizi götürebilir. Alevilikte pek görülmeyen bir kısım Sufi düşünceyle ilgi ve ilişkileri, bektaşilikte görmek mümkündür. Kalendrilikle ilgili ve ilişki bu cümledendir. İlişki süreç içinde kendini göstermiştir. Kalendrilikte bir şehirleşme süreci içinde göze çarpar. Melamilikle yakınlık içinde bulunan ve onun gibi Horasan kaynaklı olan kalendrilik, başlangıçta İslam'ın temel esaslarına, sünnete bağlı bir anlayış tarzıdır. Hadis ve sünnete sıkı sıkıya bağlılık, giderek kalp temizliğini esas almış, ibadet ve itaatte gevşeme ve azalmaya dönüşmüştür. Her aşırılıktaki kader çizgisi gibi, bu da kendi içinde, kendi karşıtını doğurmuş olsa gerektir. Rintlik, dervişlik, biraz da derbederlik, kalendriliğin özelliklerini oluşturmaya başlamıştır. Hem tasavvufi düşünceden etkilenmiş, hem de onu etkilemiştir. Fakat daima ferdi bir hayat tarzı ve bir meşrep olarak algılanmış, grup disiplinini gerektiren bir tarikat olarak algılanmamıştır. Çelişik ve değişik görüşlerle anlatılması da bu yüzden olsa gerektir. Ancak grup fertlerini etkilediği ve yayıldığı da bir gerçektir. Giderek Şiilik ve Safevilik ile ilişki yoğunlaşmış, 16. yüzyılda isyanlara katıldıkları da görülmüştür. Sünni olmayan tasavvufi zümreler arasına girmiştir. Fakat Sünni anlayışla tamamen ilgisiz hale gelmemiştir. Namaz kılmayı terk etmedikleri bilinen bir husustur. Kalenderiliği, Mevleviliğin bir kolu olarak tanıtanlar olmuştur. Fakat bu, tartışılacak bir konudur. Kalenderiliğin Budistilik ve Manihalstik'ten etkilendiği düşünülebilir. Göğü ata, yeri ana bilmeleri ise, eski Türk anlayışına ait damarın da sürdüğünü göstermektedir. İşte Bektaşilikle köprü kurmuş olan bu damardır. Bektaşilikle yolda buluştukları yahut Kalenderiliğin bir kolunun Bektaşiliğe dönüştüğü söylenebilir. Bu durum, araştırmacılara, Bektaşilik önce kalenderilik içinde teşekkül etti, Sonra 15. yüzyılda yavaş yavaş ayrıldı kanaatini, Hacı Bektaş Veli kalenderi ve idi sözlerini, söyletmiş olmalıdır. Yaşayan Bektaşilik ve Aleviliğe dönersek, Bektaşilerde Hazreti Muhammed, Allah'tan gelen ilk ışıktır. Alevilerde bu ilk ışık, Şah-ı Merdan'a, Hz. Ali'ye, dönüştürülmüştür. Bektaşiliğin aşırı uçlarında da, Hazreti Ali'de hulul etmiş bir uluhiyet anlayışı görmek mümkündür. Şiilik bir fırka, itikadi mezhep, sayıldığı halde, Alevilik ve Bektaşiliği böyle bir statüde görmek kabil olmayabilir. Bektaşilik bir tarikat sayılabilir ve fakat Şii bir tarikat olmaktan ziyade, bir Türk tarikatıdır ve Şiiliğin ancak tesirinden söz edilebilir. Alevilik için ise, ne mezhep, ne tarikat deyimini kullanmak uygundur. Örf ve gelenek ağırlıklı, kendi içine kapalı, bu kapalılık içinde dal budak salmış bir yorum tarzıdır. Bazılarının değişle de bir meşreptir. Türkiye'deki Alevi ve Bektaşileri Caferi kolu sayanlar da vardır. Bunlara göre Bektaşiler Caferilerin Babegan kolu, Aleviler Dedegan koludur. Yine bunlara göre, bir şey tekrar edilerek, Aleviler Bektaşilerin köyde yaşayan kısmı gibidirler, Bektaşi ise şehir Alevisidir. Sosyolojik bakımdan böyle bir ayrımın isabeti inkar edilemez, ancak bu tespit, inanç sistemindeki farklılaşmaları izah etmiş olamayabilir. Sosyolojik yorumdan söz edince, belki şunları ilave etmek mümkündür, şehirleşmiş bektaşiler, sünnilerden ve diğer anlayışlardan etkilenerek, kendi içine kapalı olmaktan çıkmış, yani sırf bir kültür dini olmaktan kurtulmuş, açık bir dini anlayışın zaruretleri ile baş başa kalmıştır. Bundan dolayı değil midir ki, diğer sünni gayri sünni kollarla birlikte, Anadolu Hristiyan ahalisini, Anadolu'yu işgal etmiş olan Moğolları ve Rumeli halkını İslamlaştırmada önemli rol oynayabilmiştir. Köyde kalanları ve göçebe yaşayanları ise, kendi geleneksel anlayışlarını, dini kültürel verasetini sıkı bir şekilde devam ettirmiştir. Kök beraberliğine rağmen, ayrışma sürmüştür. Alevilerle Bektaşiler arasındaki önemli anlayış farklarından biri, dört makam, dört merhale ile ilgilidir. Aleviler, şeriat tarikat marifet hakikat mertebelerinden birincisini yerine getirmeden, gusül, abdest, namaz, oruç, haç, zekat gibi, bunları aşarak diğer mertebelere geçme inancına karşı Bektaşiler, şeriat tamamlanmadan tarikata ve diğerlerine geçilemez inancındadırlar. Bu sebeple 32 farzı, namazı, orucu yerine getirdiklerini söylerler. Alevilerle Sünniler arasındaki evlenme güçlüğü gibi, Alevilerle Bektaşiler arasındaki evlenme güçlüğü ve engelleri de ayrışma örneklerindendir. Alevi ve Bektaşilerde cemaate giriş, törenle olur. Bu şekil, nasip almak kavramıyla karşılanır. Her ikisinde de bu giriş, Miraç diye adlandırılmaktadır. Giriş ya da kabul ediliş töreni, bütün toplulukların klan hayatından beri değişerek ve dönüşerek gelen bir usuldür. Antropologlar ve sosyologlar, buna giriş ayini, inisiyasyon ayini, diyorlar. Kutsalı yaşamak, arttırmak, kişiyi sorumlu kılmak gibi işlemlerden olan ayinler arasında yer almış giriş ayini ile fert, cemaate kabul edilmiş olur. Cemaat üyeliği kan bağı ve soya çekimle elde edilmiş olsa bile, tören gerekmektedir. Yahudilikte yapılana benziyor. Soydan gelme şartına tören eklenmiştir. Bu iş Cem aiaininde yapılır. Bektaşilikte soydan gelme şartı olmamakla beraber tören gerekir ve Aleviilikte benzeşmiştir. Bektaşilikte rehber ikrar alırken onay heyetine sorar, yalın ayak, başı kabak, kuzulu kurban getirdim. Ne buyurursunuz? Onaylanırsa can Cem'e dahil olur. Alevilerde bu iş daha önemlidir ve kadın ve erkeğe ayrı ayrı ikrar verilir. Bektaşilerde kadın ve erkek birlikte yürütülür. Musevilikte belli yaşa ulaşmış çocuklar için mabette yapılan ayinle, Yahudi çocuğu cemaate dahil olmuş olur. O güne kadar o çocuk, Yahudi sayılmaz. Hristiyanlar bu işi ruhban vasıtasıyla ve vaftiz töreniyle yaparlar. İslamiyet'te giriş için bir tören yoktur. Her şeyde olduğu gibi, bunu da doğal haline bırakarak, fizyoloji kanunlarını esas almıştır. Akil ve bali olmak bu demektir. Bulu çağıma gelmişse ve aklı yerindeyse, cemaate, yani Müslümanlığa kendiliğinden girmiş sayılır ve o kültür topluluğunun artık bilinçli ve sorumlu bir üyesi olur. Dışarıdan birinin girişinde de tören yoktur. İnanç esaslarına katıldığını ve temel esaslara inandığını söyler, böylece toplumu haberdar etmiş ve İslam'a girmiş olur. Durumunu birilerinin önünde açığa vurmuş olmadan da Müslüman olmuş olabilir. Zaten söz ve davranışlarıyla durum anlaşılır. Birilerine hesap verir gibi ve bir ruhban aracılığıyla törensel işlem yapılmaz. Dini mesele, esasen anlık değil, hayat boyu sürecek, hayatın her anma aksedecek bir meseledir. Törenle sınırlı değildir. Alevilik ve Bektaşilik bu genel anlam kadrosuna dahildir. Fakat ikinci kez, kendine özel kılınan bir ayrıcalığa zorlanmıştır. Dikkat edilirse ayinde, İslam öncesi motifler terk edilmemiştir. Yapılan iş, klana kabulün değişik ve İslam'a bürünmüş bir şekli olarak görünmektedir. Cemaate giriş töreni olan ikrar ayini veya ikrar andı, dedenin huzurunda yapılır. Aynı zamanda burada Manihazm'deki dine kabul ayininin izleri vardır. Ayrışma, farklılaşma, çeşitlenme ile birlikte, Hepsinin maruz kaldığı dönüşümlere bakmanın da uygun olacağını söylemiştik. İlk dış etkilerden, eski kimlik unsurlarındaki ısrarlardan, değişimlerden söz ettik ama Aleviliğin ve bizatihi Bektaşiliğin, Hacı Bektaş Veli ile uygunluk uygusuzluğuna, açılmış mesafelere, dönüşümlere temas etmedik. Hacı Bektaş Veli'ye göre, iman akla dayanır. Akıl sultandır ve ten içinde imanın vekilidir. Sultan, yanı asıl, giderse vekil nasıl bedende durabilir? Hacı Bektaş Veli böyle diyor. O halde Alevi ve Bektaşilerde akla zıt inanç ve işleri, efsaneleri nasıl değerlendireceğiz? Hacı Bektaş Veli, şeriatın ilk makamının iman etmek, imanın şartlarının da altı olduğunu hatırlatır. Şeri hükümleri ihtiva eden ayetleri inkar edenlerin cezalandırılacağını bildiren ayeti de ilave eder. İman, eğer iman edilen tarafından emredilmişse, her türlü emri içine alır. İman etmek, kuralları dışlamaz. Alevilerin şeriat makamını açtık demelerini veya önem vermemelerini, bu temel ile çatışma içinde olduğu şeklinde değerlendirmek mecburiyeti doğuyor. Hacı Bektaş Veli'yi rehber edinenlerin, onun adına ilave edilmiş olan hacı sıfatını, haç görevini yerine getirmiş olmakla kazandığı unutulmuş görünüyor. Hacı Bektaş Veli'ye göre içki haramdır, makalatta şöyle der, bir kaba içki koy ve ağzını kapat ve denize bırak. O kabın dışını 10 yıl yıka. Kabın içindeki içki, eski içkidir ve murdardır, pistir. Bir kuyuya bir damla içki damlarsa, o kuyunun suyunu bir kere boşaltsalar, dışarı dökseler, o suyun döküldüğü yerde ot bitse de otu koyun yese, takva ehlinin anlayışına göre o koyunun eti haramdır. Çünkü içkinin haramlığı ve murdarlığı şeytani fiildendir. Nitekim Hak Teala buyurur: "Ey iman edenler! İçki, kumar, ibadet için dikilen putlar, fal okları şeytanın işinden pis birer şeydir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz." ait 90. Hacı Bektaş Veli'nin sözünü ettiği olayları olduğu gibi almak yerine kastını anlamak gerekir. Örnekler, bir şeyin kötülüğünü, çirkinliğini, olmazlığını anlatmak için kullanılan bir üsluptur. Daha önce Ali Ali'de benzer örneği vermiştir. Bir kuyuya bir damla içki düşse, kuyu doldurulsa, oraya minare yapılsa, çıkıp ezan okumam demiştir. Bunlar gerçekten olduğu zaman, İslam'ın tavrı nedir şeklinde anlamak yerine, meselenin kesinliğini anlatmak için bir üslup olarak almak gerekir. Hacı Bektaş Veli, bu örneği hem şerî kanaati için vermiş, hem iç temizliği için bir örnek diye kullanmıştır. Şöyle demiştir, kişi her zaman temiz olmalıdır. İçini kibir, hast, kıskançlık ve benzerilerinden temizlemelidir. Yine İslami hükümlerle ilgili olarak Hacı Bektaş Veli şöyle demektedir, kulluk ve ibadette daim olan abidlerin ibadetleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Seferberlikte orduya katılmak, savaşa gitmek, cünüp olunca guslederek temizlenmek, kötülükleri terk ederek ahireti sevmektir. Bir taraftan Alevilikle Bektaşiilik farklılaşırken, bir taraftan da Bektaşiilik kendi köklerine sadık kalmamıştır. Alevilerin kendi içindeki dallanmasına gelince bir hayli kolla karşılaşırız. Türkiye'deki Alevilerin hepsini bir kategoriye sokma imkanı yoktur. Bölgelere göre anlayış ve uygulamalar değişmektedir. Mesela Suriye Nusayrilerinin uzantısı olan Hatay Alevi Nusayrileri ile diğer Anadolu Alevileri arasında dini ve tarihi kök bakımından çok farklılık görülür. Çağdaş dönemi de hesaba katarak, Alevi yazarlar, Aleviliği dört kola ayırırlar. Bir materyalist Alevilik. iki İslam tasavvufunun, ana dini koldan ayrılan uç yorumları. Üç Aleviliği İslam'ın gerçek yorumu kabul eden, Caferilikle bütünleşen Alevilik. Dört Şii renkli yeni kol. Birinci tip Alevilik, 1980 ihtilali öncesi Türkiye'de, okumuş Alevi gençlerinin katıldığı Marksist hareketlerden kaynaklanır. O dönemde Alevilikten uzaklaşılmıştır ve sırf Marksist bir ideoloji söz konusudur. Ama 1980'den sonra Aleviliğin hareketlenmesiyle Marksist Aleviler, Alevi kimliğinden de vazgeçmeyerek yeni bir sol akım geliştirdiler. Aleviliği sınıf açısından yorumladılar. Alevilik, fakir, yoksul, ezilmiş, Türkmen, Kürt, Arap halkının bir inancı ve sınıf mücadelesi olmuştur. Bunun tarihi kökleri mevcuttur. Osmanlı ve diğer sünni hakimiyetine karşı, ezilmiş, dışlanmış halklar vardır. Bunlar Alevilerdir. Egemen, sağcı, ezen feodal sınıfların ve bunları temsil eden yönetimlerin dini inancı ve İslami anlayışı sünniliktir. Bunlara karşı sınıf mücadelesi veren, isyan eden, direnen halkların, Alevilik, kurtuluş bayrağı olmuştur. Bu hareket Pir Sultan Abdalı önder edinmiş, Kürtçülüğü de kucaklamıştır. Aleviliğin Marksist koluna göre Alevilik, İslam'ın ne içindedir, ne dışında. Onu bir sınıf mücadelesi tarihi olarak ve bugün Alevi halklarının materyalist sosyalist bir İslam anlayışı olarak yorumlamaktadırlar. Cemaat dayanışmacılığı, işbirliği, devlet yerine yargının cemaat geleneğince ve şuurunca verilmesi, halk mahkemeleri, sembol merkezinin Ali ve 12 İmam oluşu, Marksist de olsalar, onların Alevi rengini belirlemektedir. Yine Marksist sosyalist olmakla birlikte, Alevi kimliğini belirleyen diğer bazı özellikler şunlardır, Kabe Mekke'de değil, insanın kendisindedir. Sonradan Ömer, Osman ve genel olarak Muaviye taraftarlarının düzenlediği, 1400 sene önceki bir metin olan Kur'an, bugün hareket noktası olamaz. İkinci tip Alevilik, kişi ve tanrı bütünleşmesinde mistik bir yaklaşımdır. Temel tezi, dini bağlılıkta ve Tanrı'ya yönelmede, kişinin temel alınmasıdır. Gizli bir hazine olan Tanrı, bilinmeyi sevdiği için alemi ve insanı yaratmıştır. Sevgi, varoluşun kökenidir. İyi ve kötü, sünni Müslümanlığın ölçütlerinde aranamaz. Kişinin değeri, takvada değil, aşktadır. Dinler arasında da hiyerarşik bir fark yoktur. İslam'a göre de hiyerarşik bir durum yoktur. Diğerleri ya batıl, ya bozulmuş ve hükümleri kaldırılmıştır. Ayrıca hem aşk, hem soygütme ve içe kapalılık, hem aşk hem ruhbanlık çelişkileri, sonraki bölümlerde değerlendirilecektir. Üçüncü tip Alevilik, Şianın Caferilik yorumunu esas alır. Mezhep olarak İmam Caferi Sadık'ı takip eder. Allah inancı ve diğer birçok konuda Sünnilerden ve diğer birçok Müslüman mezhepten ayrılmaz. Ancak Ali, Ehlibeyt, 12 İmam, fıkıh, ilk üç halifeye tepki, muaviye ve oğulları konularında kendine has özellik taşır. Caferilikle bütünleşen bu üçüncü tip Türk Alevilerinin pek azının İran Caferilerinden bir farkı, Kur'an konusundadır. Halife Osman, Kur'an'dan Ali ve Ehlibeyt ile ilgili kısımları çıkarmıştır. İran Şiasının aşırı kollarında da bu anlayış görülmekle beraber, Caferiliğin genel kanaati bu değildir. Dördüncü ve yeni tip Alevilik, İran Şiiliği ve Caferiliğinin rengini taşır. Alevilik 12 imam yoludur. Bektah Şiilik, bu yolun yayılmasını önlemek için Osmanlı'nın tesis ettiği bir dergahtır ve Aleviliğe zıttır. Dedelik kurumu gereksizdir ve kalkmalıdır. Alevilerin ayrı ehli Beyt camileri olmalıdır. Bu sınıflandırma ve kolların karakterleri, tarihi bir farklılaşma ve çeşitlenmeyi açıklamaktan ziyade, günümüzde Aleviliğin, ideolojik ve siyasi çerçeve içinde çağdaş temayülleri ve aldığı şekilleri göstermektedir. Mesela, Kahramanmaraş Alevi köylerindekilerle Sivas'takilerin, Muğla'dakilerle Balıkesir veya Samsun'dakilerin, Erzincan'dakilerle Balkanlardakilerin farklarını açıklamamaktadır. B. Soy ve dini inanç çelişkisinin doğal sonucu, kavmi insani yöneliş bunalımı. Kültürün inanç sistemi ile ilgi ve ilişkisini gözden geçirdik ve geçiriyoruz. Soyun kültürle ilişkisi, aynı cinsten olan zarf ve mazruf olmasıdır. Muhtevanın muhafazası, psikolojik bağları da içine alan bir muhafazadır, din ile soyun ilişkisi de bu yolla olur. Soy, kültürler içinde belirli bir kültürün kendine ait olma özelliğini üreten kaynağın biyolojik dayanağıdır. Soyun din ile ilişkisini kurmaya kalktığımızda, iki tür din anlayışını hatırlamak, buna göre değerlendirmek durumundayız. Kültür dinleri soy ve din ilişkisini hayata geçirmiş durumdadırlar. Açık dinler ise soy ilişkisi kurduklarında çelişki yaşarlar. Musevilik, peygamberli bir din olduğu halde bu çelişkiyi yaşayanlardandır. Adını da soyunun adı olan Yahudilikle birleştirmiştir. Açık din olmayı iddiasında bulunmadıkları ve dini hatta tanrıyı kendi kavimlerine hasrettikleri için çelişkiyi çözmüş görünüyorlar. Alevilikte benzer bir problem yaşanmaktadır. Kırsal kesimde oluşu ve kendi içine kapalı bulunuşu, örf ve adetle, geleneklerle, sözlü kültürle inanç sisteminin özdeşliği onu kültür dini benzerliğine sokmakta ama evrensel bir dinin yani İslam'ın içinde yer alması bir çelişkiyi yaşatmaktadır. Soygütme, kültürü ve kimliği koruyan içgüdüsel bir tavırdır ama din söz konusu olunca ilişkiyi başka türlü değerlendirmek gerekecektir. Alevilikte soyun önemi eski Türklerde mevcut bir anlayış ve sistemin yansımasıdır. Hakanlar soy ağacına bağlı olduğu gibi kamlarda soydan gelirdi. Kamın soy takibi dedelerde devam etmiştir. Soy takibi, yeni dini anlayışta, bir köke sahiptir. Hazreti Ali ve 12 İmam aynı soydandır ve seçkinliğe maliktirler. Oysa dinin kendisinde, peygamberin seçilmişliğinin, Arap olduğu ve Kureyş kabilesine mensup bulunduğu için değil, seçimin ilahi bir seçim ve hazırlamaya tabi bulunduğu bellidir. Şiilikte ve kollarında ve Alevilikte, bunun soya dönüşümü ve inanç sistemiyle bütünleştirme isteği bulunmaktadır. Eğer dinin kendisini soyla izah etseydik, Müslümanlaşmak için Araplaşmak şartı kendiliğinden gündeme gelirdi. Yezid'in soy gütmesine haklı olarak kızan ve tepki gösteren Şiiler ve Aleviler, bu sefer kendileri, iktidarı da değil, bizzat dini soy ile bütünleştirmeye yönelmişlerdir. Öbür taraftan soy kavgası yapan Yezid'e karşı çıkmışlardır. Reyi, tercihi, seçimi, meşvereti esas alan Ehli Sünnet'in Yezid'le ile ilgisi olmadığı halde, Ehli Sünneti Yezid'le ile bütünleştirerek dini soyla izah etmiş olmanın bir çelişkisi yaşanmıştır. Oysa bu ilgiyi kuranların yanlışlığını ilk defa Ehli Sünnet vel cemaat ele almıştır. Arap soyu ile bütünleştirilmiş bir inanç sisteminin Kültür dinleri ve açık din ayırımı yapılmadan ve kültür din ilişkisini doğru değerlendirmeden Türk soyuna veya Fars soyuna, aktarılamayacağı bellidir. Önemli çelişki buradadır. Yani yayılmacı bir dinin soyla bütünleştirilme tavrıdır. Diğer bir sorun, kültür ön planda olduğu için, soyun itibarı hale gelebileceğidir. Mesela, Şah İsmail Türk olarak bilinir. Kültürel anlamda bu, doğrudur. Ama kan anlamında, tartışmalıdır. Tarihçiler Şah İsmail'de ancak cüzi bir Türk tarafı bulunduğunu belirtirler. Dedesi Uzun Hasan'ın Türkleşmiş olduğu ifade edilir. Ancak Safevi tarikat mensuplarının çoğu Türk'tür. Şah İsmail Uzun Hasan'ın kızı Marta'nın oğludur. Uzun Hasan'ın dedesi Kara İlük Trabzon'dan 4. Alexi'nin kızı ile evlidir. Alexi'nin oğlu Kalo kızı Katerina ile evlenmiştir. Katerina ve maiyeti Hristiyanlığa devam etmiş, 1458'den sonra adı Despina Hatun olmuştur. Şah İsmail'in dedesinin biri olan Uzun Hasan'ı Türk kabul etsek bile, bunun dışındakilerin hiçbiri Türk değildir. Bu olanlar, normal sosyal değişim ve gelişimlerdir, normal kültürel süreçlerdir. Ancak ifade ettiği şey, Aleviliğin veya Şiiliğin, Soyla ilgisinden çok, sosyal kültürel şartlarla ve tarihi faktörlerle ilgisinin mevcut oluşudur. Şuraya bakınız ki, iki büyük Türk boyu olan Akkoyunlular Sünni, Karakoyunlular Şiidir. Şeyh Safi'nin torunu Hoca Ali dönemi, Sünnilikten Şiiliğe geçiş dönemidir. Hoca Ali'nin torunu Şeyh Cüneyt zamanı da Şiiliğin genişleme ve yayılma dönemidir. Türk milletinin önemli bir parçası bu tarihi süreç içinde, dini anlayışı soy ve kültürüyle bütünleştirme yoluna gitmiştir. Bugün sonuçta, Aleviliğe dışarıdan bakanlarca yahut içeriden de olsa, manen ve bilinç olarak ondan uzaklaşan nesillerce, Alevilik, bir kabile ideolojisi olarak algılanmaktadır. Meseleye akademik ve bilimsel açıdan değil de ideoloji ve inanç sistemi açısından bakanlar, durum tespitiyle yetinmeyenler, önemli çelişkiler üzerinde dururlar. Önder ve cemaat olarak bir taraftan soygütme, diğer taraftan okunacak en büyük kitap insandır, felsefesi, bir başkasını cemaate kabul etmeme, Alevilik dışından evlenenleri düşkün sayma, bir çeşit aforoz, ama bir taraftan insan felsefesi, Aleviliğin çelişkilerindendir. Tabiat kanunlarına, beşeri ve sosyolojik kanunlara ve dolayısıyla bilime zıt bir sürü hörafe, Adet ve işlemler, insanın ve varlığın özüne yönelme iddiasıyla uyuşmamaktadır. Aleviler, kapalı ve hep kendi başına kalan bir cemaat oldukları için soya bağlanmak tabii hale geldi. Alevi olmak için Alevi soyundan gelmek gerektiği gibi bir anlayış yerleşti. Bu anlayış hem kendilerince hem karşılarındakilerce benimsendi. Bu yüzden yanlış anlaşılmalara da yol açılmıştır. Kapalılığa bir de göçebelik eklenince Burada şehire göç değil, yer değiştirme, Asya'dan Anadolu'ya gelme gibi, daha çok kültür kodlarına bağımlılık ve tekrarlar kendini göstermiştir. Göçebelik ve kültür kodlarına bağımlılık, yerleşik kültüre daha fazla hitap eden mescid, cami, yerine, göçebe ve çadır kültürüne daha çok hitap eden semah tipi cem ayinlerini izah etmekte kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra Alevilerin şehirlere de yerleşmesiyle bu törenler Cemevi şeklini gündeme getirecektir. Cemevi kavramı 19. yüzyıldan önce yoktur. Camiye eski adet ve törenleri katmak zor olduğuna göre, cemainleri, değişmesini de kendi istikametinde yapmak üzere, kendi varlığını devam ettirmektedir. Kapalı toplulukların hem kendi yapılarında var olan, hem açık olma istekleri karşısında, farkına varılsın varılmasın, beliren çelişkiler, yorumcuları zor duruma düşürmüştür. Önce, sol-sop ile ferdi inanç sistemi ve bütün insanlara açık olma, çelişmektedir. İman etme, arkasında kültürel bir desteği taşısa da, sonuçta ferdi ve insani bir meseledir ve herkese açıktır. Aksi halde iman etme değil, zaruri bir kültürel veya kavmi boyun eğme olur. İnanma ile özgür irade birlikte olmadıkça, ona inanma denemeyeceği açıktır. Son zamanlarda bu bunalım fark edildiği içindir ki, Aleviler Aleviliğin soydan geçme mecburiyetini reddetmeye ve ikrarı öne çıkarmaya başlamışlardır. İkrar, Bektaşilikte yıllar öncesinde zaten mevcuttur. Fakat bugün bir kişi Aleviliğe çağrılacaksa, niçin ve nasıl çağrılacağı soy ve kültürel kimliğin üstünde ne gibi metinlere, ilke ve kurallara tabi olacağı, hala belli değildir ve bu konu boşluktadır. Çağrılmayacaksa, soy ve dini itikat birlikteliğinin ortasındayız demektir. Soydan gelmeye dayalı itikat ile evrenselliğin bağdaşmayacağı fark edildiği için, zaten felsefesinin geçmişinde mevcut olan, ama çelişik bir durumda bulunan insani öz niteliğine vurgu yapmak istediler. Aleviliğin tasavvufi bir karaktere sığınması da bundandır. Dedeler bu tasavvufi karakterin temsilcisi olarak görüldü. Ama dedeliğin soydan gelmesiyle, cemaatin kapalı hali, tasavvuf, anlayışın insani niteliğini çıkmaza soktu ve ancak kendi içine kapalı ve fazlaca kendine özgü bir tasavvuf, anlayışa bağlanabildi. Bu ise, herkesi ilgilendirmeyebilirdi. Ayrıca bu tasavvuf, anlayış, ana yoldan ayrılma arızalarını gideremedi. Kur'an-ı Kerim'in ancak üçte birini kabul eden, öbür kısmının uydurma olduğunu iddia eden dedeler bulunmaktadır. Soy ağacı esasına dayalı topluluklar, soy ağacına da sisteminde yer vermekle beraber, daha şumullü bir kültür birliğiyle bunu aşmış olan ana topluluk, millet, içinde, birlik ve beraberliğin aksine, zaman zaman ayırımcı rol oynamışlardır. Şehirleşme sürecine geçtiklerinde bu durum daha çok görülür. Aynı hatayı karşısındakiler de yaptığında sosyal kimlik zedelenmiştir. Dar kimlik muhafazasında güçlü olan bu gruplar, fikir ve yaratıcılıkta güçsüzdürler. Yahudiler neden bunun istisnasını teşkil eder? Birincisi, bulundukları her yerde azınlık duygusunun verdiği bir itilme ve bundan doğan bir ileri gitme iradesi teşekkül etmiştir. İkincisi, bütün dünyaya hakimiyet gibi bir ideoloji geliştirilmiştir. Üçüncüsü, ırk, din ve kültürün üçünü birbirinden ayırmayan bir inanca ve felsefeye sahip olmalarıdır. Diğer kapalı topluluklar, bu arada Aleviler, bu duruma benzememektedirler. Kendi sosyolojik şartlarına sahiptirler. Alevilerin kendilerine has, dünya hükümranlığı gibi bir duygu veya ideolojileri bulunmamaktadır. Ancak önemli benzerlik, yaşanan çelişkilerdir. Bu gibi topluluk ve inanç sistemlerinde, kendilerine ait olanla insani olan arasındaki çelişki çözümlenememiştir. Gerçekte bu durum, evrensel bir din de dahil olmak üzere, dinlerin genel problemlerindendir. İslamiyet bu çelişkiyi gidermiş, fakat Müslümanlar, algılama yetersizliğinden, zihni problemi, çoğunlukla aşamamışlardır. Bunu, başka bir çalışmamızda, İslam ve milli kimlik konusunda, yorumlamaya çalışacağız. Alevilerin, kendileriyle insani olan arasında ortaya çıkan çelişkilerden biri, cemayini ile cami arasında yaşanmaktadır. Alevilere göre bu ikisi arasındaki önemli fark, cemayinine katılanların hepsi iyi tanınan, iyi bilinen, ahlaklı, birbiriyle barışık olması, camide ise, icabında bir katille yan yana durabilme ihtimalinin bulunması ve bundan habersiz olunmasıdır. Burada, İslam'ın ana yolunu savunanların bilgi, ifade ve savunmalarını değerlendirmek durumundayız. Onlara göre, sözü edilen fark, klan, kolhoz, aşiret, cemaat, tarikat ve dernek halindeki gruplarda yapılan ayin ile evrensel bir dinde yapılan ibadet farkından kaynaklanmaktadır. Bir dinin mensubu, dünyanın herhangi bir yerinde, özel bir yere, bir başkasına muhtaç olmadan ibadet edebiliyorsa, o din evrenseldir. Evrensel din ferde hitap eder ve fert temellidir. Bu, insana hitap etmekle başlıyor demektir. Cemaat hali, sosyal kanunlardan olduğu için, din de bu kanunlara elbette uyacaktır. Yani dinin fert temelinde oluşu, onun cemaat özelliği taşımadığı anlamına gelmez. Evrensel din fertten, başlayarak halka halka cemiyet kademelerine çıkar. Bütün insanlığa ulaştığı zaman tekrar fert temeline dönmüş olur. Kültür dini ise cemaatten başlar, cemaatte biter. Bu ayin, tören, özelliğidir. Son yüzyılların ferdileşme hareketiyle, ki dinin ferdileşmesi de buna dahildir evrensel bir dinin fert temeline oturmasını birbirine karıştırmamak lazımdır. Biri ferdi putlaştırmak, diğeri hakikat ve doğru ile fert arasındaki bağa odaklanmak demektir. Benzer tarafları yoktur. İslam dini, cemaatçi özelliğini korumuştur. İbadette de toplu halde yapılanı över. Toplum bilincinin ve birlikteliğin önemini vurgulamak için bunu yapmaktadır. Camide bunun için vardır. Fakat camide uygulanan ayin değildir. İnananların bir arada ve birlikte hareket etmeleri ile cemaat bilincinin zorunlu olarak ve törensel ruhla yansıtılması farklıdır. Bir mümin tek başına olduğu zamanda ibadet edebilmelidir. Nitekim camide cemaate yetişememiş biri, sonradan tek başına namazını kılabilir. Aynı mekanda veya başka bir yerde, tek başına aynı ibadeti yapabilir. Cuma ve bayram namazları da ayin değildirler. Birlikte yapılan ibadetlerin bir parçasını oluşturmaktadırlar. Nitekim bayram namazı, bütün önemine rağmen, Müslümanın ferden yüklenmiş olduğu, farz denilen ibadetten önce değil, sonra gelmektedir. Ayin niteliğindeki ibadette ise, ayinin dışında bir ibadet imkanı, ibadet şekli, yoktur. İslam, tek başına veya müşterek ibadet edenlerin, iyi halli, ihlas sahibi, samimi olmalarını ister. İster ama aksi olanı dışlamaz. İbadete katılmalarını engellemez. Zaten insanlar bu kişinin gerçek yüzünü bilmez. Katılmış olanların kınanması sadece Allah'a aittir. Maun suresinde, kötü vasıflar sayılıp, işte bu vasıflarla beraber namaz kılanların vay haline denir. Ancak bu vasıfları biz bilemeyeceğimiz veya değerlendiremeyeceğimiz için onların namaz kılmalarına engel olamayız. Bu bakımdan camide veya bir başka mekanda, bir katille yan yana namaz kılmış olabiliriz. Bu durumu bilsek de bilmesek de fark etmez. Çünkü şunu da biliriz, bu katil, suçunun cezasını çekmiş veya çekecektir. İleride esas çekeceği yerde bellidir. Pişmanlık duymuş olabilir. Suçunun affını istemiş olmak için gelmiş olabilir. Bir daha yapmamaya tövbe etmiş olabilir. Din bu tür bir insanı cemiyetin cezalandırmasını ister, temin eder fakat onunla yetinmez. Buna dair kendi hükümleri vardır. Ancak onu din dışına atmaz. Din dışına atmadığı için de ibadet etmesine engel bir hal yoktur. Alevilerin yaklaşımını esas aldığımız takdirde kapalı dinden açık dine geçişi nasıl gerçekleştireceğimiz, merak konusu olacaktır. Fertle karşı karşıya gelmemiş, klan, aşiret, cemaat şeklinde yürütülen bir inanç sistemiyle, birkaç milyar insan kitlesi nasıl kucaklanacaktır? Suçlulara ve günahkarlara nasıl ulaşılacaktır? Evrensel din, insanları mümin, kafir, müşrik, günahkar gibi kategorize ederken dahi, mümin dışındakileri, potansiyel bir mümin olarak görmekten vazgeçmez. Buna dair birçok ilkesi vardır, eğitici özelliği bulunur. Aksi halde din olma özelliğini kaybeder. Alevilerdeki bu ve benzeri çelişkiler, dinin kendi istikametinde değil ama çağdaş toplumun kendi şartları istikametinde, bunalımlı da olsa genel havaya uygun olarak çözülmüş, ferdileşme sürecine tabi olmuş gibidir. Türkiye'de Cumhuriyet'in özgürlük ve yurttaşlık ilkeleri, demokrasi ve laiklik kapısı, siyasi ve idari hayata katılma, Alevileri kapalılıktan, baskı altında hissedilmekten, nispeten kurtarmıştır. Şehirleştikçe de bu azadelik artmış, ancak giderek milli kültüre de, kendilerine de yabancılaşmaya başlamışlardır. Milli kültürle yeni hayat arasında açılan mesafe, onlar için de söz konusu olmuştur. C. Ruhban mı görevli mi? Herkesin bildiği gibi bütün dinlerde görevliler vardır. Bunlar belirli dini işlemleri yapmada öncülük eder, yardımcı olurlar, bilgi verirler, din eğitim ve öğretiminde görev alırlar. O sistemle ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak ise herkese açıktır. Görevliler de başkaları da bu yolda uzmanlaşabilirler. Görevliler, bilgide, dine giriş ve dinden uzaklaştırmada, yetkilendirilmiş, kutsallaştırılmış, yanılmaz kılınmış ise, buna ruhban, rahibin çoğulu, diyoruz. Ruhban, bu konumdaki bir soydan gelsin veya belirli bir eğitim öğretimin hiyerarşik kademelerinden geçerek yetkili hale gelsin, artık görevli olmaktan öte, kutsal kişilerdir. Bunu açıkça reddeden tek din İslamiyet'tir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulmuş, Hazreti Peygamberce belirtilmiştir. İç derinliği ve ahlakça arınma ve ZÜHD olarak ferdi bir hareket tarzı söz konusu olduğunda, ruhbanlığa benzer bir durumu ayrı değerlendirmelidir. İster ruhbanlığa, ister benzer bir durumun müessese olarak ortaya çıkmasına, İslam izin vermemiştir. Çünkü bu iş İslam'ın ruhuna aykırıdır. Müessese olduğunda, yetki, yanılmazlık, kutsallık işin içine ister istemez girer. Kur'anî bilgi şöyledir, uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık, emretmedik. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu, yoldan çıkmışlardır. Hadid 27 Kur'an-ı Kerim bu işte bile samimi olanı ve olmayanı ayırmaktadır. Samimi olup, kutsallık veya benzer bir maksatla yapmayanı, ferdi bir mesele olarak görüp, onları ayırmıştır. Nitekim şöyle denir, çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar, Maide 82. Ruhbanın iyileri, ruhbanlıklarından dolayı değil, inanmış ve iyi işler yapmış olmalarından dolayıdır ve onları ruhbanda saymamak gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler! Haberiniz olsun ki, haham ve ruhbandan birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan çevirirler, Tevbe 34. Demek ki dinde derinlik, ferdi bir mesele olduğunda, kınanacak bir şey yoktur ve bu ruhbanlık değildir. Fakat bir müessese halinde ortaya çıkarsa herkesi ilgilendirici ve bağlayıcı olur. Üstelik yetki ve kutsallık söz konusu olunca dinin ruhuna uymaz. Bu iş dinin emri olsaydı müessese haline gelmesi tabi idi. İçe kapanma ve ZEHED de ferdi veya müessese halinde olsun dünya ahiret dengesini bozabilir. Ferdi olduğu zaman dine zarar vermeyebilir. Çünkü olumlu veya olumsuzluk kişinin durumuyla ilgilidir ve onunla sınırlıdır. Belki örnek olma bakımından zararından bahsedilebilir. Fakat müessese olunca, şeyhlik, tarikat, cemaat, tekke ve benzeri, müminleri bağladığı için hassas bir hale gelebilir. Bu mantığı şu halde sufilik içinde yürütüyoruz demektir. Saf aşk ve zühd, ferdi bir arınma ve murakabe olduğunda, Din ve dünya dengesi o kişi için bozulsa bile, bir manevi kahramanlık diye de değerlendirilebilir. Fakat buna iştirak edenler artar, örnek olma süreci teşekkül eder ve müesseseleşirse, kendi içinde bozulmaya da başlarsa, tenkit ve tartışmalar haklılık kazanabilir. Bunun içindir ki Sufi büyükler, halk içinde, haktan bir an gafil olmama ilkesi getirerek, dünyadan ve toplumdan kopmamayı ve din-dünya dengesine zarar vermemeyi amaçlamışlardır. İçe kapanma ve ZÜHD yolunda ileri gidenler, bir de tasarruf sahibi, her dediği kabul edilen, yanılmaz kişiler olarak, halk tarafından algılanırsa, ruhbanlığa yakınlaşmaktan başka yolla izah edilemez olurlar. Aleviliğe gelince, uygulamada ruhbanlık anlayışına yaklaşılmıştır. Türklerdeki kamların soy takip eden kutsallığı, Hz. Peygamber'in soyu ile ilişkilendirilmiş, kutsallık anlayışı, 12 imam, seyyidler, şerifler, dedeler, babalar şeklinde devam ettirilmiştir. Öbür tarafta aynı şey dede ve baba yerine, rehberler, ayetullahlar ilavesiyle birleşmiştir. Alevilikte cemaatin görev hiyerarşisi, aşağıdan yukarı doğru şöyledir, talib mürit, mürebbi, dede, mürşit. Mürşit dedelerin başıdır. Mürşidi tayin eder. Bu tayin seçimle değildir, tercihtir. Mürşit aynı zamanda pir denir. Her ocakta pir yoktur. Ayin için başka yerden pir gelmesi için sıra beklenir. Yani pir bulamazlarsa buluncaya kadar beklerler. Pir yokluğu birkaç yılda sürse ayin yapılamaz. Nitekim Anadolu'nun bazı yörelerinde pir yoktur. Aydın Germencik Kızılcapınar köyünde piir bulunmadığı için musahiplik, ahiret kardeşliği gerçekleştirilememiş, Cuma akşamı ayinleri yapılamamıştır. Bu demektir ki iki yıl, giriş töreni yoktur, ibadet yoktur. Ruhbansız ibadet edilemeyen dinler arasına, Alevilik ister istemez sokulmuş olmaktadır. Baba, dede, mürşit gibi dini yetkililerin Alevilikte soy takibi, Bektaşilikte seçimle olduğu malumdur. Dedelik soy güder. Seçim yenileşmeyi sağladığı halde, soya bağlılık, Bozulma ve çöküşü getirebilir görüşü, bu konuya yöneltilmiş tenkitlerden biridir. Bu husus bütün veraset sistemleri için geçerlidir. Buna cevap yetiştirebilmek, ancak kutsallık kavramıyla açıklanabilmiştir. Kutsal kral, kutsal hükümdar, kutsal papa vesaire, Kutsallık, seçilmez, tartışılmaz, sadece saygı ve itaat edilir ve var olanın devamı olabilir. Alevilikte de durum bunu andırıyor. Alevilikte bu kutsal kişi, daha önce belirttiğimiz gibi, o toplumun kendisinde yoksa önemli günler için başka yerden, Anadolu'nun başka bir Alevi bölgesinden yahut İran'dan, getirilmesinin gerektiği, kutsallık fikrini desteklemektedir. Bu kapı, ruhbanlığa açılmış bir kapı gibi görünüyor. Kutsallığın ve ruhbanlığın yanında soy beraberliği buna eşlik etmiştir sahipler arasında kız alınıp verilmez kuralı da kutsallıkla kan beraberliğinin bir başka örneğidir. Ayinde görev alanların hepsi için ruhban tabiri kullanılamaz. Dede dışında 12 görevli bulunur. Rehber, gözcü, talipler arasındaki haksızlıkları dile getirir, delilci, çeracı, sazendir, ferraş, süpürgeci, selman hizmeti, sakka, ibrikçi, pervane, samancı, sofracı, peyk, iznikçi, bekçi. Bu 12 kişi erkek görevlilerdir. Bacı, ana bacı, narcı bacı, ateşçi, sigara yakmak için ateşi dolaştıran kadın gibi kadın görevliler de vardır. Tercüman denen kurbanla ilgilenen görevliler de bulunur. Aine götürülecek yiyeceğe lokma denir. Karın 1 biri dergaha kalır. Lokma hakkullah, Allah'ın hakkıktır. Bektaşilerde efendi denen kişi, mahkeme reisi gibi bir iktidara sahiptir ve onlara Hak Kulak adlı bir aidat ödenir. Alevi Cemini yöneten dede de olsa, merkezdeki orkestra şefinin adı Zakir'dir. Zakir Hak'tan aldığını halka zikreden hak aşığıdır. Yapılan semah, zaten bir çeşit müzikli zikirdir. Kırklar semahının yanında bir de Kerbela semahı vardır. Bu ikincisi zikirle birlikte bir çeşit yakınmadır. Alevi ayininde dara durmak saygıya durmak demektir. Sağ ayağın baş parmağı, sol ayağın baş parmağı üzerine gelecek şekilde bağlanır, meydanda durulur. Niyaz ve niyazlaşmada ayindeki işlemlerdendir. Cem tutulan yerlerde belirli özellikler aranmakla birlikte, sayıları sınırlı değildir. Fakat ocakların sayısı sınırlıdır ve belirlidir. Dedeler de bu ocaklara bağlıdırlar. Mesela Malatya'da Seyyidler Ocağı, Aydın'da Emiroğulları, İzmir-Narlıdere'de Yan Yatır Ocağı, Kırıkkale'de Hasan Dede Ocağı gibi. Tahtacı, Çepni gibi ayrımlar, etnik değil, ocak farklılıklarıdır. Dedeliğin ve Aleviliğin soydan gelmesi, Bektaşilikte ise intisap ve seçimin esas olması, başlangıçtan beri temelden gelen bir ayrılıktan ziyade, şehirleşmenin getirdiği bir değişimdir. Günahın affı söz konusu olmasa da, Suç ve günahın bir sorgulama makamına itirafı, Alevilikte Hristiyanlık tesiri şüphesini tekrar çağrıştırmaktadır. Suç ve günah itirafı, şeri ve beşeri kanunlar karşısındaki durum dışında, kişiyle Allah arasında olan bir mesele olduğu, olması gerektiği halde, bunun hiçbir dini, resmi, törensel bir vecibesi bulunmadığı halde, Alevilikte, bir itiraf ve sorgulama makamını ifade etmiş oluyor. Pirin huzurunda işlenmiş günahlar gizlenmez. Samimi itiraf, vicdan muhasebesi, iç hesaplaşma, önce dedeye aktarılmış olur. Bu, ferdin yükselişi için şart olduğu gibi, cemaatle hukuki ve ahlaki problemlerin çözümü için de gereklidir. Hakkını helal etme, uzlaşma gibi ihtiyaçlar, böylece giderilmiş olacaktır. Hakkını helal etmede iki kişi, yani helal eden ve helallik dileyen ve üçüncü olarak Allah yeterken, Allah'tan önce, ona güvenilmezmiş gibi, dede araya girmektedir. Oysa bu, dünyevi hukuki bir işlem değildir. Alevilikte suç ve günahın yüklediği durum, düşkünlük kavramıyla ifade edilir. İkrarını bozmuş sayılan bu kişiler, hiçbir dini işleme katılamaz. Bunlara, karantinaya alınmış, bulaşıcı hastalık taşıyan biri muamelesi yapılır. Bunlar suç ve günah işlemiş, edepten mahrum, Alevi erkanının dışladığı kişilerdir. Burada din ağırlıklı sosyal kontrolün, en şiddetli bir örneğini görmekteyiz. Hemen diyeceğiz ki, böyle bir inanç sisteminin, laiklik veya benzer bir hürriyet ve tercih alanına açılması zor olacaktır. Buna rağmen Alevilerin Türkiye'de laikliğe taraftar olup desteklemelerini, başka sahiplerle yorumlamalıdır. İleriki sayfalarda bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Düşkünlüğün kaldırılabilmesi için bir süre beklenilmesi ve kaldırma işini en yüksek yetkilinin yani pirin yapması gerekir. İffet ve benzeri bir suçtan dolayı düşkün olunmuşsa, yedi yıl beklemek lazımdır. Bu bir çeşit aforozdur. Hristiyanlığın tesirinden bahsedilmese bile, dinden ve cemaatten çıkarma, sonra kabul etme yetkisini taşıyan bir otoritenin varlığı, bir iç yapı benzerliğini gözden uzak tutmaz. Düşkünlüğün önemli bir örneği bir Sünni ile evlenmedir. Böyle bir Alevi can cem ayinine katılamaz, kimse onunla alışveriş yapmaz, ahiret kardeşi olamaz, kurban kesemez. Kurban keserse kurbanı kabul edilmez ve eti yenmez. O kişi toplum dışına itilmiştir. Yetki de pir'e aittir. Ona dede düşkünü de denir. Bir Sünni ile evlenen erkek veya kız Alevinin bazı yörelerde 7 yıl geçmedikçe düşkünlüğü kalkmaz. Düşkünlüğün kalkması için bir hayli işlem ve tören gerekir ve kurban kesme şartı da bunlardan biridir. Bu durumun sebebi, Alevi nazarında bütün sünnilerin düşkün kabul edilmiş olmasıdır. Yine Alevilere göre, sünnileşmiş Aleviler düşkündür. Tarihi siyasi ayrılık, giderek dini ve ahlaki bir fay hattına dönüşmüş görünüyor ve bütün sünniler, ne durumda olurlarsa olsunlar, din ve özellikle ahlak dışı bir çizgide kabul edilmişlerdir. Bu konuda Alevilerle Bektaşiler arasında fark vardır. Çünkü büyük günah kavramı ve müeyyidesi farklı yorumlanmıştır. Dört oluşan özellikler bizi nerelere götürüyor? Aleviler hakkında değerlendirme yapabilmek için, tarafları ve karşılıklı kanaat ve tenkitleri göz önüne almak gerekecektir. Aynı köke bağlı olsa da ayrışmalarla taraflar teşekkül etmiştir. Objektif yaklaşıma yardımcı da olabilecek karşılıklı kanaat ve tenkitlerin bilinmesi, yapılacak tahlilleri ve yeni tenkitleri anlamlı kılacaktır. Tabiatıyla hepsini kapsayan kaynak, bilgi, ilk sosyal laboratuvar gibi kesinleşmiş ölçütler karşısındaki durum ve bu durumun bu ölçütlere göre test edilmesi önemlidir. Alevilerin sünniler hakkındaki kanaatlerinin başında, sünnileri yüzeyde kalmış görmeleri gelmektedir. Alevilerin derinliği, onlara göre sünnilerde yoktur. İran Şiileri, yani Caferilerde dahil olmak üzere sünniler, ilk mertebe olan şeriat mertebesinde kalmışlar, şekilcilikten öte gidememişlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak ve seyir ile Müslüman olunmaz. Edebe, yani tarikata yükselmek gerekir. Daha sonra da marifet ve hakikat denen diğer iki makam gelir. Aleviler bir anlamda Allah'ın bir parçası olarak ayin yaptıklarını ve bunu birbirinin yüzüne bakarak, aynada bütünü görmüş olarak icra ettiklerini söylerler. Bütün ise gerçekte Ali'yi ifade eder. Parçalar aynada birbirine bakarak kendi özlerini, böylece bütünü görürler. Ayna tuttum yüzüme Ali göründü gözüme baktım kendi özüme Ali göründü gözüme Alevilere, bu felsefeyi değerlendirmeye henüz girmeden itiraz ve sorgulama gecikmemiştir. İlk merhale, aşılmak için önce icra edilmesi gerekmez mi? Yapılmayacaksa varlığı veya yokluğu eşit değil midir ve neden belirtilmiştir? Uydurma ise dört merhale, dört makam, diye neden kendileri de bundan söz etmektedirler? İkincisi, cem ayini ve benzeri işlemlerle kendini ifade etmekte bir şekil, form, bir şeriat biçimi değil midir? Üçüncüsü, dıştan içe doğru derinleşmenin bütün inanç sistemlerinde mevcut oluşudur. Sırlar dünyasında dolaşan, ama hiçbir biçime bağlanmayan bir Alevi'yi veya Sünni'yi, dışarıdan nasıl tanıyabilir, nasıl bilebiliriz? Derinlik her formun içinde gizlenmiştir. Derinlik, sadece namaz kılmayarak, oruç tutmayarak mı gerçekleşir, yoksa namazın, orucun, zekatın, haccın içinde, onları yaparken de söz konusu olmaz mı? Alnını secdeye koyan bir Müslümanın, o anda düşüncesinin ticaretle yahut fitneyle meşgul olması da, gerçekten Miraç'ta olması da mümkündür. Bunu dışından bilemeyiz, cem tutan biri için de aynı şey geçerlidir. Derinliği Aleviliğe tahsis etmek, gerçeklere, İslami ve tarihi hakikate uymamaktadır. Sünni olan onlarca Sufi tarikatı nasıl izah edeceğiz? Sünni alanı sadece şeriat mertebesinde kalmış kabul edersek, alabildiğine zengin bir tasavvuf. Düşünceyi, bunca tarikatı, tekke edebiyatını, hakikat derinliğinde buluşan kelami, felsefi zenginlikleri nasıl açıklayacağız? Bizatihi İslam'ın temel kaynakları, derinliği ifade etmiştir. Cibril hadisi diye meşhur olmuş bir hadis, bize bunu anlatır. Topluluk halindeyken Cebrail gelip, topluluğun içindeki Hazreti Peygamber'e sormuştur, İslam nedir, iman nedir, İhsan nedir? Hazreti Peygamberin cevapları dıştan içe doğru üç merhaleyi göstermektedir. Bu bilgi, üçüncü merhale olan İsa'nın, Allah'la beraber olan insanın durumunu anlatmıştır. Birbirini görüyor olmasını, daha mütevazı bir ifadeyle, insanın Allah'a, onu görüyormuşçasına yönelmesini ve davranmasını dile getirmiştir. Böylece İslam, iki merhaleye üçüncüsünü de katarak, Alevilerin şeriat makamında kalan Sünniler iddiasının varit olmadığını belirtmiştir. Bu mesele, dinde, din ilimlerinde, tasavvufta söz konusu edildiği gibi, sosyoloji gibi pozitif bir bilimde de konu edinilmiştir. Sosyolojide buna subjektif din ile objektif dinin bir arada olması deniyor. Subjektif din, ayrı bir din değil, dinin kişideki dikey durumudur. Objektif din, dinin toplumdaki yatay durumudur. Buna imanın iki boyutu da diyebiliriz. Objektif din, eylemlerle, davranışlarla, eserlerle kendini gösterir. Cami, cem, ibadet biçimleri, dini davranışlar, objektif din ifadesidirler. Bunlar olmadan, dinin varlığı anlaşılmaz. Mesela bir ülkede hiç cami yoksa, hiç ezan okunmuyorsa, din ile ilgili davranışlar görünmüyorsa, o ülkede İslam dininin varlığından söz edilemez. Aynı şey Hristiyanlık veya bir başka din için de geçerlidir. Dışa aksetmiş bu hareket ve nesneler, kendi kendilerine ve maksatsız, anlamsız ortaya çıkmamışlardır. Bunları ortaya koyan, insandaki inanma ve düşünme iklimidir. Bu doğrudan, dışarıdan görünmez, ancak davranış ve eserlerle belli olur. İşte dinin bu iç durumuna da, sosyoloji sübjektif din diyor. Bunlar bir aradadır ve birbirini doğururlar. Subjektif olanın objektifi doğurduğu kolaylıkla anlaşılabilir durumdadır. Fakat objektif din de dönüp subjektif alanı etkiler. Daima cami gören, oraya girip çıkan, belirli dini davranışlar içinde onları görerek yaşayan biri, bu durumdan etkilenecektir. Aynı şey diğer dini hayatlar içinde geçerlidir. Subjektif din ve objektif din bu bakımdan birbirini etkileyen, birbirini tamamlayan bir bütündür. Felsefe ile dini ayıran noktada buradadır. Sosyolojinin bu anlayışı İslami anlayış ve ilkelere de uyar. İslam bunu iman ve İslam diye ayırmıştır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz ama Müslüman olduk deyin, teslim olduk, boyun eğdik, okula yeni kaydolduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi Hucurat 14. Ayet, İslam'ı kurallar düzeni ve ayırdedicilik özellikleri olarak görmektedir. Bu iş, adı sanı belli olan bir okula kaydolmak gibidir. Ama o ruhu taşımak daha farklıdır. İkisi bir bütün haline gelmiştir. Nesnel durum, davranış düzeni ve kurallar niçin önemlidir? Toplum teşekkül edeceği ve kültürle bütünleşeceği için önemlidir. İç dünyasını doğal olarak bilemediğimiz birinin, Teşekkül etmiş kimliğini de, Müslüman mı, değil mi, bilmezsek, alışveriş, evlenme, ahlaki ölçüleri hesap edebilme, kişi öldüğünde yapılacak işlemler, nasıl olacaktır? Toplumun üyeleri arasındaki ilişkiler düzeni nasıl oluşacaktır? Unutmamalı ki inanç sisteminin bulunmadığı hiçbir topluluk yoktur. Laiklik bile, din var olduğu için vardır. İç ve dış, yüzeysellik ve derinlik ile ilgili ithamların İslami ve sosyolojik değerlendirmesinden sonra, şimdi yine sosyolojik bakış açısıyla, gerginliğin diğer bir yönüne bakabiliriz. Şifahi, sözlü, ve kitabi, yazılı, kültür tezadı ve çatışması, değerlendirilebilecek böyle bir meseledir. Sözlü ve göçebe kültür, yeni dini hayatla sözlü olarak ve efsaneleştirilerek uyumlaşmış, tarihi köklere ve temel ilkelere bağlılıktan kaçınılmıştır. Yaşanan tarihi olaylar ve gerginliklerle, grupların kendi içine kapanarak, sözlü kültürün hakimiyeti beslenmiştir. Klan ve aşiret sistemiyle pek güzel uyum sağlayanlar, Hazreti Ali ve çevresinin dini bilgisini, hassasiyetlerini devralmamış, bunlar Alevi cemaatinde yansımamış, ancak efsaneleşmiş veya felsefi kırılmalara maruz kalmışlardır. Şunun üzerinde de durulmalıdır. Gerek İran çevresi, gerek Anadolu, birçok kültür ve medeniyetin, dolayısıyla birçok inancın üst üste biriktiği yerlerdir. Alevi ve Bektaşilerde yerleştikleri bölgelerin etkisi, dönüşerek ve dönüştürerek, kendi kimliklerini yorumlatmıştır. Diğer bir tespit, acı ve çile üzerine kurulan inanç sistemleri meselesidir. Çile ve ıstırap, ya dinin doğuş felsefesinde vardır ve ferdin bu ıstırap karşısındaki durumuyla ilgili olan inancın içinde gelişir, ya da sosyal ve tarihi olaylarla ilgilidir ve din bunun üzerine inşa edilir yahut mevcut din bundan dolayı yön değiştirir. Birincisinin örneği Budizm'dir. Budizm'de insan, ıstırabı yaşayan bir varlıktır. Doğumdan ölüme kadar bu ıstırap hayata hakimdir. Doğan her arzu ve ihtiyaç ıstırap kaynağıdır ıstıraptan kurtulmak lazımdır. Budist inanç sistemi, işte bundan kurtuluşun sistemidir. Tarihi olaylara, sosyal vakalara dayalı olarak doğan veya buna dönüşen inanç sistemlerinde ise, dini kanaat bu olaylar üzerine şekillenmiştir. Bu tavır, din anlayışında ayrı bir tehlikeyi işaret edebilir. O da sosyolojizmdir. Yani dinin, toplum tarafından yaratılmış olma ideolojisini gizlemiş olmasıdır. Böylece, dinin gerçekliğini kabul eden ve kaynağın üstün varlıktan geldiğine inananlar için, bozulmanın ve dönüşmenin yanında ikinci bir tehlikedir. Tarihi ve sosyal olaylarla inşa edilmiş din anlayışı, bu tehlikeli tezi beslemiştir. Yahudiler, dönem dönem, sıkıntı ve çile çekmişlerdir. Sürekli yerlerinden olmuşlar ve birçok toplumun içine dağılmışlardır. Birinci ve ikinci Babil sürgünleri, İki defa Süleyman Mabedi'nin yıkılması, Mısır tecrübesi önemli dönemlerdir. Sürekli diaspora hikayesi, çekilen sıkıntı ve eziyetler çoğu kez bunlara kendileri de sebep olsa, dinin özünün değişime uğramasına yol açmıştır. Artık bu din aşağılık duygusundan üstünlük psikolojisine geçmiş, tanrı ve din kendi kavimlerine ait kılınmış, seçkin kavim fikrini geliştirmiş, tanrıdan vaatler alınmış. Dünya hakimiyeti ideolojisine dönüşmüş, diner kültür ideoloji üst üste çakışmıştır. Birbirinden ayırt edilmez hale gelmiştir. Hristiyanlıkta durum aynıdır. Hazreti Isanim çektiği sıkıntılar ve çileler, hele kendilerince kabul edilen çarmıhta idam edilenin o oluşu, hemen dinin özünün değişmesine yol açmıştır. Bir dinin tarihi tecrübesinde, dindarın hayatında elbette çekilen çileler olacaktır ve olmuştur. Fakat bunlar dinin kendi istikametini ve özünü değiştirmemeli, tarihi hatıralar olarak yerini almalıdır. Süreçteki psikolojiler, yayılmayı etkileyebilir, hızlandırabilir, güçlendirebilir veya aksine durdurabilir. Fakat dinin özü ve kimliği, doğuşundaki esasları muhafaza etmelidir. İslamiyet böyle bir dindir. Hazreti Peygamberin ve arkadaşlarının çektiği sıkıntı ve eziyetler, İslami sürecin sadece tarihi malzemesidir. Aynı zamanda bir peygamberin ve müminin duruşunu ifade eder. Bu malzeme üzerine yeni bir bina yapılmamış, dinin kendisi, bunlarla özünü ve yolunu değiştirmemiştir. Ama İslam'ın içinde bir kol, şiilik kolu ve oradan beslenen Alevilik ve kısmen Bektaşilik böyle bir yolun tecrübesine sahip olmuştur. Herhangi bir mesele, herhangi bir konu, herhangi bir sosyal müessese, Sadece olumsuzluk, sırf çekilen eziyet ve çile üzerine bina edilmişse, özünden ve gayesinden zamanla sapmış, kalitesini de yitirmiştir. Şiilik de Yahudilik ve Hristiyanlıktakine benzer olumsuzluk üzerine bina edilmiştir. Hazreti Ali'ye yapılan haksızlık iddiasıyla başlayan, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in gerçekten çektikleri acı ve çileler, Sonunda şehit oluşları ile devam eden olumsuzluklar üzerine bina edilen şiilik ve onun beslediği inançlar, dini, siyasi, ideolojik bir ayrılığa, bir nitelik değişimine maruz kalmıştır. Bu örneklerde, istenenden çok istenmeyenler ön plana geçmiş, aynı zamanda özden saparak, yeni bir şey gibi olmuştur. Bu değişim, aynı zamanda o şeyin gayesinden uzaklaşması demektir. Bu durumda problemler azalmamış, artmıştır. Bölünüp parçalanmaya, çeşitlenmeye daha müsait hale gelmiştir. Mesela Aleviler, daha önce belirttiğimiz gibi, yalnız Sünnilere değil, şeklen ve yüzeyde de olsa Şii kollarına tepkili hale gelmişlerdir. Tepki psikolojisini dikkatli ve doğru değerlendirmek mecburiyetindeyiz. İster Budizm'deki gibi inancın kendisine ait olsun, ister sosyal olaylara bağlı olarak gelişsin acılar ve üzüntülere dayalı ve bunlara gösterilen tepkiler üzerine kurulmuş dini inançların, bazı dinlerde ve dallarında mevcudiyeti gibi, Sufi yönelişlerde de mevcudiyetinden haberdarız. Bunun da diğerleri gibi sosyal açıklamasını yapma imkanımız bulunmaktadır. Dikkat edilirse bu yönelişlerin bunalımlı ve eziyet görülen dönemlerde başlamış ve yoğunlaşmış olduğu görülür. Emevi siyaset baskılarının arttığı, Moğol istila ve zulümlerinin, Özellikle Anadolu'da had safhaya çıktığı dönemlerde, gerek Sünni, gerek Alevi Bektaşi kaynaklı Sufi yönelişler artmıştır. Sert fıkıh kuralcılığının aşırıya kaçarak yaptığı psikolojik baskı ile fikir ve inanç kargaşasını da buna eklemelidir. Sufi yönelişte, tarikat tekke şeklinde teşkilatlanmada, insanın yine dinden gelen tabii bir yönelişi olmaz mı? Yani bu işi sosyal olaylara bağlamadan açıklayamaz mıyız? Derinlik arayışı, dış yüzle ve kurallarla yetinmeme şekillerinde anlatılabilecek ruhi zemin elbette bulunur. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için sosyal olaylara ve sosyolojik çerçeveye ihtiyaç vardır. Bu ortamın oluştuğu dönemlerde insan, kendi içine kapanmış, bir çıkış yolu aramış, kendisi gibi olanlarla bir araya gelmiş, yani gruplaşmıştır. Mesele, derinlik psikolojisi sosyal destek ilişkisini aşmış, bizzat, derinlik psikolojisini doğuran kaynağın yerine oturmuştur. İnsan objektif olarak çözemediği meseleleri, iç dünyasında çözmeye çalışır. İçte çözerken de akıl ve kurallara pek aldırmaz. Bazan dünya ötesinden medet umma artar. Belki de Anadolu'da veliler kültü ve adak ve ziyaret dindarlığı böyle gelişmiştir. Medet umma, ya bu yerlere ve kişilere yönelmiş, ya Mehdi beklentisi doğmuştur. Ama gide gide ne olmuştur, süreç, bozulmaları bağrında taşımaya başlamıştır. Sufi hareket de bundan uzak kalmamıştır. Sufi hareket teşkilatlanıp atlanıp, odaklar haline gelip, hiyerarşi kazanınca, bağlıları, taraftarlar haline geçince, kısacası pasiflikten ve içe kapanmaktan aktif hale geçince, anarşi ve fitne kaynağı olmuşlar, Topluma ve devlete isyanları bile yönetir hale gelmişlerdir. Mazlumluk, içe sığınma, sadece tepki psikolojisini ifade etme gibi bir zeminden, başka zeminlere kaymışlardır. Olumsuzluklar, acı ve üzüntüler üzerine inşa edilen sistemlerin ilk başvurduğu şey tepki ise, ikincisi buna bağlı olan benzememedir. Alevilerde de gelişen şey, sünni dediklerine benzememedir. Bu durum, merkezden uzaklaşanlarda daha çok görülür. 11 gün Muharrem orucu tutan Aleviler, 12. gün orucu bozarlar ve Ramazan'da da tutmazlar. Sebebi, Sünnilere benzememektir. Diğer ibadetlerde de aynı durum sezilir. Tepki ve benzememenin sebebi, Yezid makamında gördükleri Sünnilerin, Hazreti Ali ve çocuklarına zulüm ve işkence yapmış olmalarıdır. Aleviler dinin esasının dışına çıkmadıklarına kanidirler. Sünnilerin anlamadan ve bilmeden yaptıklarının gerçek uygulamasının kendilerinde bulunduğuna inanırlar. Bir ikame meselesini kastettikleri anlaşılmaktadır. Namaz yerine ikrarı koymuşlardır. Orucu değişik günlerde de olsa tutarlar. Cem tutma camiye, Kerbela'yı ziyaret hacca karşılıktır. Köylerine yapılan camilerin, rızaları hilafına ve baskıyla yapıldığını, kerhen ses çıkarmadıklarını söylediklerine bakılırsa, Mesela Aydın'ın Kızılpınar Alevilerinin söyledikleri gibi, ibadet temelleriyle uyum sağlamayı başka türlü değerlendirmişlerdir. Aleviler, Sünnilerin uyduğu veya uymadığı fıkıh çerçevesini kınamışlardır. Kolay karı boşamak, namazın niyazı bilmemek, ibadet ve hakikati ayırmak, camiden çıktıktan sonra bile fuhuş gibi kötülük yapabilmek, kolay yemin edip sonra kefaretle işi geçiştirmek, Hülle yapmak gibi işleri Sünnilere mahsus görmüşlerdir. Her fıkıh hukuk çerçevesiyle ferdi davranışlar arasında çoğu kez bir uyumsuzluk ve kaçamaklar olabileceği gerçeğinin her sistemde mevcut olduğunu hesap etmeyerek bunları Sünnilere hasretmişlerdir. Alevilere göre şeriat namazına sorumlu sorumsuz, masum günahkar herkes katılır halbuki tarikat namazına, cemaîyinine yolu eksik olan giremez. Ancak ikrarı olan girer pil, onu arındıracak, ondan sonra, bu işe ehil olacaktır. Aleviler bu tutumun gerçek dine aykırı olduğunu fark edememektedirler. Dine dahil olmanın bir anlamı, hakikat yolunda ilerlemek ise, bir anlamı da yanlışlıkları azaltmak, mümkünse terk etmek, bilgi edinmek, arınmaya ve günahlardan kurtulmaya talip olmaktır. Günahkar olmayan veya günah işlememeye söz vermiş biri için dine girişi kabul edip, öbürlerinin dine girişini ve ibadet etmesini kabul etmemek, dine aykırı değil midir? Üstelik bunu bir ruhbanın arındırma şartına bağlamanın, İslam diniyle bağdaşmadığını fark edememiş görünüyorlar. Bu tutum bir hasrediciliktir. Allah'ı bile sadece kendilerine aitmiş gibi bir telakkinin tezahürü olan Yahudiliğin tutumunu andırıyor. Yahudilik bu sebeple sınırın dışına çıkmış, tevhid insan ilişkilerini bozmuş, ırkçı bir tutum izlemiştir. Sünnileri esasa uymamakta gören Aleviler, temel esaslara uymaya özen göstermemişler, tehlikeli değişikliklere gitmişlerdir. Mesela kurban keserken, dua ederken, dini davranış ve sözlerin bütününde üç kelimeli bir formüle başvururlar: Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Bu, Bismillahirrahmanirrahim yerine bir formül gibi olmuştur. Kurban keserken Bismillah yerine Bismullah diyen gruplar vardır ki Şah'ın burada Allah mı, ali mi olduğu veya maksadın aynı şey olup olmadığı çok açık değildir. Niyaz alınırken la ilahe illallah, aliyyul veliyullah, arifi billah, mürşidi kamilullah, la feta illa aliyula seife illa zulfiker formülünde Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir, yer almamaktadır. Bu ve benzeri hususların Alevilerde çelişki ve bunalım yarattığı gözlenebilmektedir. Guslün gereksizliğini, namaz kılmadıklarını, oruç tutmadıklarını kendileri söyledikleri halde, bunları yapmadıkları başkalarınca söylenince, tepki göstermektedirler. Bu tepki, gerçekte kabul ettikleriyle görünüşte inatlaştıkları çelişkisi midir, bunun açığa vurulmasına gösterilen öfke midir, terk ve ihmalin getirdiği bunalım mıdır, anlaşılması zordur. Başka bir felsefi anlayışa sığınmanın yorumu olarak da anlaşılabilir. Bazı çelişkiler açık çelişkilerdir, farklı yorumlamaya başvurulması mümkün görünmemektedir. Cemaevi ibadet mekanı ise, kişinin oraya girip girmemekte hür olması, ferdi dua ve ibadete de imkan vermesi gerekir. Oysa cem tutma topluluk halinde bir zorunluluğu taşımaktadır. Böylece klanın ayininden kurtulunamamış, din ve fert arasındaki temel ilişki kurulamamıştır. Camideki cemaat halindeki ibadet ise bir tavsiye olup cemaate katılma, dinin ve ibadetin var olup olmamasının kriteri değildir. Görüldüğü gibi, tepkiler de, çelişkiler de cevapsız ve sorgulamasız kalmamış, tepki tepkiyi doğurmuştur. Eğer bu akide, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, 12 imam merkezli bir akide ise ve Kerbela'nın yası tutulacaksa, neden caferi olunmamaktadır? Yok eğer eski Türk adetleri ağırlıkta olacaksa, Arap iktidar kavgasına neden böylesine katılınmaktadır? Kavgaya katılıp Hz. Ali'nin Müslümanlık'taki tutumuna katılmadıklarına göre, sistem Alili mi, Alisiz midir? Ali sistemde geçen bir kelimeden mi ibarettir? Yahut Tengri'ye verilmiş yeni bir at mıdır? Daha birçok soru ve sorgulama sökün edebilmiştir. Yeni inancın ilkelerinden biri şudur, indirilene ve onu tebliğ eden peygambere uyma, atalardan önce gelir. Onlara, Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin, denildiği vakit, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter, derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor de mi? Maide 104, gerçekte, indirilen ve peygamber, ataları inkar etmiyor ki. Yeni din eskileri ayıklamakta, çatışmayanları ve doğal olanları devam ettirmekte, diğerlerini kaldırmaktadır. Aksi durumda ısrar etmek, indirilene ve Peygamber'e inanmamak demek olur. Eğer ataların her inandığı ve her yaptığı doğru olsaydı, yeni bir şey gelmesine gerek yoktu. Diğer bir sosyolojik mesele, sözlü kültür yazılı kültür çatışması meselesidir. Sözlü kültürün olduğu gibi kalmasında ısrar, kitabi kültürle bir problem içine girebileceği gibi, Doğru bilgiye ulaşamamanın ve fakat mazeretler üretmenin sebebini teşkil edebilir. Alevi gruplar arasındaki ihtilaflardan ve yelpazedeki yerlerinden de bu anlaşılmaktadır. Bektaşilik anlattıklarımıza Alevilik kadar uygun düşmeyebilir. Hatta biliyoruz ki İslam'ın yayılmasında Bektaşiler önemli rol oynamışlardır. Ancak bunu Sünni anlayışın desteği ve işbirliği ile başarmışlardır. Sıkıntı, eziyet, çile, tarafgirlik Tepki üzerine kurulan sistemler, burada kalmamış, ister istemez bir insani felsefeye dönüşmüş veya buna uygun bir felsefeye sığınmıştır. Böylece onu doğuran tarihi, sosyal ve psikolojik sebepleri aşmaya çalışmışlardır. Yahudilikte bu, bütün insanları yönetme ideolojisine, Hristiyanlıkta kurtuluş felsefesine dönüştürülüp, yukarı çıkarılmıştır. Alevilik ve bektaşilikte, eziyet, çile, tarafgirlik veya muhalefet, tepki, benzememe seviyesinde kalmamış, insana bakış felsefesi oluşturmuştur. Bu felsefe, başı ve sonu insanda düğümlenen bir hümanist felsefe midir, bir mistik felsefe midir, dikkatli tahlil edilmelidir. Bilindiği gibi İslam'ın, allah insan ilişkisindeki anlayışı, Allah merkezli bir varlık ve hayat anlayışı şeklindedir. Batının, başka deyişle felsefenin hümanizmi ise, insanı merkeze koyan bir anlayışa gitmiştir. Allah ile insan yer değiştirmiştir. Alevilikte, hümanizmin merkeze koyduğu tanrısız bir insan tasavvurunun yer aldığını söylemek doğru olmaz. Ancak, merkezi ağırlık, bir başka biçimde insana kaydırılmıştır ve bunun timsali Ali olmuştur. Ali de, insan Ali Allah birliktedir. Ayna tuttum yüzüme Ali göründü gözüme baktım kendi özüme Ali göründü gözüme. Aynada görülen, hem aynaya bakandır, hem Ali'dir, hem Allah'tır. Hazreti Ali'ye atfedilen ve fakat uydurma olduğu belirlenmiş olan, küfe hutbesinde, Hazreti Ali'nin kendini ilah olarak beyan ettiği nakledilir ve buna göre ilmihaller hazırlanmıştır. Musayriler başta olmak üzere, bunu kabul eden bir hayli Alevi grubu vardır. Türk Alevi Bektaşi kolunun bazı gruplarında da Ali ilah motiflerini buluruz. Ayine, ayna, tuttum yüzüme Ali göründü gözüme İsa'yı ruhullah odur müminlere penah odur. İki alemde şah odur, Ali göründü gözüme Ali Tayib, Ali Tahir, Ali Batın, Ali Zahı, Ali Evvel, Ali Ahir. Ali göründü gözüme, Ali Candır, Ali Canan, Ali Dindir, Ali İman, Ali Rahim, Ali Rahman. Ali göründü gözüme. Başka bir deyiş, aynı motifleri işler. Bir ismi Ali'dir, bir ismi Allah. İnkarım yoktur hem yallah hem billah. Muhammed, Ali yoluna eyvallah. Bunlar bütün Alevileri kapsamamakla beraber, bu kültüre dahil olmuştur. İnsan bu felsefede nasıl yükselir ve bu inanca sahip hale nasıl gelebilir, dört makamda yükselerek. Şeriat, din makamıdır. Kurallar, emir ve nehiler makamıdır. Tarikat, rehbere uyma makamıdır. Marifet, ahlakta yükselme makamıdır. Hakikat sırra erme, Hazreti Ali, bazılarında Hazreti Hüseyin, makamıdır. Varlık insan aynasında görülen mutlak makama, Ali'ye, ulaşabilmek, sırayla terk edilen bir önceki makam sayesinde mi mümkün olmaktadır, yoksa onların her biri birer illüzyon mudur, anlaşılamamaktadır. O mertebeler sayesinde birer birer olgunlaşarak yukarı çıkılıyorsa, neden tamamen terk edilmekte ve artık yerine getirilmez hale sokulmaktadır? Yok eğer o makamlar görüntü ve yanılsama, illüzyon, ise, başka yollarla da yukarıya çıkılabilir demektir. Makamların, ya da mertebelerin başka türlü ifadesine de rastlanmaktadır, şeriat, Muhammed'in yolu, tarikat Hazreti Ali'nin yoludur. Marifet Hasan'ın, hakikat ise Hüseyin'indir. Namaz, oruç, haç, zekat, şeriat dönemi olup, Hazreti Muhammed'indir ve aşılmıştır. Tarikat Hazreti Ali'nin yoludur. Yani bununla İslam gelişmiştir. Hasan üç defa zehirlendi, vücudunda hiçbir şey hissetmedi. Bu çağ Hasan çağıdır ve marifet yoludur. Hazreti Hüseyin'in makamı ise hakikat makamıdır. Bu anlayışta Hazreti Muhammed İslam'ı sadece başlatmış, çocukları onu geliştirmiş, büyük hakikate ulaştırmıştır. Hz. Muhammed'de kalırsak yarıda ve şekilde kalmış oluruz. Zımnen ve bazan açıkça söylenen budur. Alevilik ve Bektaşilik, bir insani felsefe inşa etme isteğine rağmen, Batı hümanizminin yaptığı gibi dinden kafasını çekmez, din anlayışının sınırları dışına çıkmaz. Bir insan adıyla zikredilsin veya böyle olmasın, Allah merkezliliğini kaybetmez. Mesela zeytinyağı ve çera örneği, diğer birçok örnek gibi, Alevi Bektaşiler'de, Kur'an'ın bir yorumu olmuştur. Pir çerağıdır. Bir kap zeytinyağına tuzlu bez parçası batırılır ve tören sırasında yakılır. Bunu yapan delilcidir. Bu işlem, nur süresindeki çerağa benzetilmiştir. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba kristal bir fenüs içindedir. O fenüs de sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, Doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden, çıkan yağdan, tutuşturulur. Onun yağı neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu, nur üstüne nurdur. Nur 35. Kur'an-ı Kerim, kendi ifadesiyle temsil vermektedir. Anlayışımızı biraz derinleştirebilmemiz için semboller kullanılmıştır. Yoksa buradan Allah'ın ne olduğunu çıkarmamız için bunu yapmamıştır. Alevilik ise sembolleri, insanla değerlendirmiştir. Onlara göre Çera, Türkistan erenlerinin Piri Hoca Ahmet sevi, sonra Horasan erenlerinin Piri Hacı Bektaş Veli'dir. Piri Çera'dır demelerine bakılırsa, Çera benzetmesi, Piri Allah yerine koymanın sembolik anlatımıdır. Tekrar edelim ki, insan merkezli bir ilahiyat görünümü de olsa, gene de batının hümanizminden farklıdır. Hazreti Ali'nin ilah mertebesine çıkarılışı ile Muhammed adının birlikte zikredilişi bir başka bunalıma sebep olmaktadır. Ali mi, Muhammed mi? Yeni bir yorumlama, yukarıda zikrettiğimiz gibi bir yer değiştirme ile mi karşı karşıyayız? Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'le de yer değiştirmiş gibidir. Bu yer değiştirme gizlenmiştir. Açığa vurulduğu da olur. Muhammed Ali kimdir? Muhammed mi, Ali mi? Üçüncü bir şahıs söz konusu değildir. İki kişinin birleşmesinden de bir şahıs çıkmaz. Ama bu birleşim, halklara öylesine geçmiş, yer etmiştir ki, şahıs isimlerinin önemli bir kısmı, Muhammed Ali, Mehmet Ali şeklinde olmuştur. Ancak halk, burada temel felsefeyi bilmemiş, yahut umursamamış, kendi yorumunu öne çıkararak bunu uygulamıştır. Halk için önemli olan, çocuğunun iki değeri de bir arada taşımasıdır. Hem Muhammed değerlidir, hem Ali. Çocuğuna koyduğu isimde bunları birbirine karıştırmış değildir. Fakat temeldeki anlayış, bu kadar basit görünmüyor. Gizli bir yer değiştirme söz konusudur. Önemli bir kısım Alevi anlayışında Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'den her zaman öncedir. Muhammed Ali bir isimdir ve Ali kastedilir. Muhammed Ali emreyledi gazaba geldi Zülfüker değişinde emreden Ali'dir. Çünkü gazaba gelen ve hamle yapan kılıç, Zülfüker, onundur. Muhammed ve Ali ayrı düşünüldüğü zamanda hedef Ali'dir. Muhammed Mirac'a çıktı, onda gördü Ali'yi. Ali daha önce oradadır. Yahut Mirac'a çıkan, gerçekte Muhammed değil, Muhammed Ali'dir. Muhammed Ali kimliğinde bir çelişki de yaşanır. Muhammed ve Ali Musahip yani ahiret kardeşidirler. Arştaki Cebrail ve Adem gibidirler. Sonuçta tek kimlik bozulmuştur. Çelişki bununla da kalmamıştır. Musahipler sahipler arasında kız alıp verme yasak olduğu halde Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in kızıyla evlenmiştir. Muhammed ve Ali birleşiminde Miraç hadisesi önemli rol oynamaktadır. Hazreti Muhammed Miraca çıktığında Hazreti Ali'yi görmüştür. Birleşim Muhammed Ali şeklinde olduğu gibi Ali Muhammed şeklinde de ifade edilir. Her iki şekilde de esas Alidir ve o kastedilir. Burada adeta Muhammed Ali'den nasip almıştır. Zaten Mirac'ın Alevi Lügat'ındaki manası, nasip almak, huzurda yükselmek ve ana babasız dünyaya ikinci kez doğmaktır. Aslında bu iş, yaratılış ve elest bezmine kadar çıkarılmıştır. Yaratılış ve elest bezmi, Alevi kodlarına uyarlanmıştır. Kişinin ruhu veya bütün ruhlar, yaratıldığında, Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sorusuyla başlayan sorumluluk ve sonunda ahit meselesi, Alevi kodunda Kırklar Meclisi'ne dönüşmüştür. Cemayini, arşta toplanan Kırklar Meclisi'nin, Kırklar sofrasının yeryüzündeki izdüşümüdür. Bu meclisteki kırkıncı kişi Selman-ı Farisi'dir. Cemayinindeki içki, Selman'ın rızık olarak getirdiği bir üzüm tanesinden sıkılan şerbettir. Hazreti Muhammed yaratıldığında Kırklar Meclisine yükselirken yolu kapatan bir aslana rastlar. Peygamberlik yüzüğünü onun ağzına atar. Sonradan Hazreti Ali o yüzüğü yeryüzünde Hazreti Muhammed'e verecektir ve arslanın Hazreti Ali olduğunu anlayacaktır. Arslan bir semboldür ama bu sembol anlayışı daha ileri safhalara vardırılmıştır. Hazreti Muhammed arşa varır, arkasından bir ses gelir. Bu, Ali'nin sesine benzemektedir. Perdeyi aralar ve tahtta, yani arşta, Ali'yi görür. Miraç hadisesinde de aynı sahneler geçmektedir ve Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'ye, Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim, sana Allah diyecektim, sana ulaştım ama sırrına varamadım dediğine inananlar çoktur. Gördüğümüz gibi, Hazreti Muhammed ile Hazreti Ali'nin yer değiştirmesinin de ötesine geçilmiştir. Hazreti Ali ve çocuklarının bu mertebelere çıkarılması, uğradıkları haksızlık ve gördükleri eziyetlerin beslediği tepki psikolojilerinin, bir sığınma ve bir ideal çizgi oluşturma gayreti olarak yorumlanabilir mi? Meseleye böyle bakmak uygun görünüyor. Bu durum daha çok kapalı toplumlarda ve sözlü kültürle beslenen gruplarda görülüyor. Genellikle Ali'ye sığınmış psikolojilerde, Mehdi esaslı bir inanç motifi de bulunmaktadır. Türk Alevileri, eski dönemlerden getirdikleri kapalı toplum ve sözlü kültür normlarını, yeni motiflerin yüceltme ve efsaneleştirme psikolojisiyle bütünleştirmişlerdir. İslamiyete, kişi kutsallıkları ve ruhbanlık törenlerine benzer törenler giydirilmiştir. Bunun anlamı, iddiaların aksine, dinin özüne yarılamadığı, doğru bilgilere ulaşılamadığı, dış tabakasında kalınıp ve mana, maksat ve hedefin görülemeyip, ancak efsaneleştirildiğidir. Öğrenilmesi gereken şeyden uzaklaşmayı gösteren işaretler, bu yorumu destekler. Müslümanlığın hem dini, hem sosyolojik ilk göze çarpan sembolleri ve kimlik belirleyicileri, cami, mescid, minare ve ezandır. Bunlar bütün dünyada İslam dininin nesnel, yani açıkça görünen müşterek işaretleri ve diğer inanç sistemlerinden ayırt edicileridir. Başka herhangi bir sembol veya eylem, bunların yerine değil, ancak yanma konabilir. Alevi veya Mevlevi semah yahut seması, bir zikir kültürü çeşidi olarak görülebilir. Mesela Mevlevi seması, nasıl bir ibadet olmayıp, olsa olsa sesli ve müzikli bir zikir çeşidi ise, cemevide de ibadet yeri olarak bir mescid değil, bir kültür evi, bir kültürü yaşatma derneğinin toplantı yeri, orada yapılan da bir zikir çeşidi gibi olabilir. Fakat Alevilikte, bir yerine koyma, gerçekte uzaklaşma tercih edilmiştir. Durumu telafi etmek için de, bunu örten, sırlı perdelere başvurulmuştur. Bu sırlı perdeler, iç anlam diye, kurallardan vazgeçmenin bir mazereti gibi kullanılmıştır. Öze bakmam, dini olmaktan ziyade, felsefi şekli olan Baat Milik, birçok sorumluluktan kaçısın felsefesi olmuştur. Eğer dinin esası Baat'ından ibaretse, Toplumun bütün üyelerine hitap etmemiş, zihni planda seçkin, elit bir tabakanın işi olmuş olur. O zaman da bu din olmaz. Çünkü dinin iki önemli özelliği vardır. Gizli örgüt şeklinde olmamak, kapalı ve sırlar dünyasında kalmayarak herkese açık olmaktır. Yok eğer bâtındaki sırları herkes biliyorsa ve ona göre amel ediyorsa, o zaman da bâtını olmak ortadan kalkar ve bu sefer herkesin uyacağı ilke ve kurallara bakılır. Bir kimse dinde derinleşebilir, farklı seviyelere ulaşabilir, ulaştığı seviyeden bize önemli şeyler sunabilir. Fakat bu, sistemin kendisini değiştirmez ve bu durum Bağat Milik demek değildir. İnanç sistemi dahil her sistem kendini hem içi hem dışı ile ortaya koyar. Dışı, yani objektif yönü, inanan veya tabi olan herkes için geçerli ve herkes için bağlayıcıdır. İçi ise, gruplara göre değil, kişilere göre derinlik ve sübjektif anlam kazanabilir. Genel olarak sosyolojinin, özel olarak İslam bilimlerinin penceresinden bakanlar, herhangi bir inanç sistemini şöyle bir teste tabi tutarlar. Üstün varlık olarak neye inanılmaktadır? İnanılan üstün varlık ile tabiat ve insan arasındaki ilişkide kanaat nedir? İbadet edilmekte midir? Nasıl edilmektedir? Peygamber ve peygamberler hakkında ne düşünülmektedir? Çünkü peygamberlik, inanılsın, inanılmasın, objektif ve evrensel bir konudur. Dine giriş, o sistemde nasıl olmaktadır? Bir kimse bunun için ne yapmaktadır? Giriş herkese açık mıdır, özel midir? Cinsel ilişkide kurallar var mıdır? Rastgele veya serbest midir? Herhangi bir işe başlarken, dini bir işlem, işaret, ifade var mıdır? Yeme içmede, giyim kuşamda, emir ve yasaklar ya da tavsiyeler var mıdır? Genel ahlaki kurallardan ayrı, inanç sistemine bağlı, ahlaki kural ve yaptırımlar var mıdır? Böyle bir çerçeveyi ve ölçütleri esas alanlara göre, bir inanç sistemi için bu soruların cevapları önemlidir. Kültürden koparmadan, ama onun üst tabakasında, zamanla içine yedirilmiş fikir, kanat ve inançlar dini ifade ederler. İnsanlık, adalet, insan hakları, eşitlik, insancılık anlayış ve ifadeleri üzerinde bir dinin kendisi de ne kadar durursa dursun, o dinin karakteristiğini ve kimliğini belirlemezler. Bunların hepsi dinin özü kavramına dahil de bulunsalar, birçok dinin içinde mevcut olduklarından, tek başlarına bir dinin özellik ve kimliğini ifade etmezler. Bunlar çoğu kez, zihni inşalar, genel insani, hukuki ifadelerdir. Eğer din söz konusuysa, bunlar hangi dine mensup olduğumuzu yansıtmazlar. Alevilik veya bir başka inanç grubunda, niteliğinin açıklığa kavuşturulması için yukarıdaki soruların cevaplarının tespit edilmesi gerekir. Bir kişinin veya bir grubun, kendi kendini tanımlaması, sadece ne ve kim olduğunu ortaya koyması, insani ve sosyal bir hak olarak, yeterli görülebilir ama varsa bağlı oldukları ana grupla, yahut diğerleriyle ilişkileri, farkları, onların onu nasıl tanımladıkları da önemlidir. Şimdi biz de Alevilerin gerçekten haklı olduklarına ve farz edilen haklılıklarına ait bir listeyi vererek, başka açıdan bir teste tabi tutmayı deneyelim ve bu yolla dine çıkış yolu arayalım. Muaviye ve çocukları haksızdır. Bu, doğrudur. Hz. Ali'nin çocuklarına zulüm ve işkence yapılmıştır. Bu da doğrudur. Hz. Ali herkesten önce halifeliğe layıktı. Her türlü mülahazayı bir tarafa bırakarak bunu da doğru kabul edelim. Türkler, mağdur tarafı tuttukları ve haksızlığa karşı çıktıkları için Hz. Ali ve çocuklarını desteklediler ve her zaman desteklerler. Bu da doğrudur. Türk Aleviler, geçmişlerini ve Türk kültürünü daha çok yaşattılar ve yaşatıyorlar. Bu da doğrudur. Zaman zaman, Arap kültürü, Arap üslubu, İslam anlayışı üzerinde hakimiyet kurmuş, İslam'ın evrensilliğine yer yer halel getirmiştir. Değişik mülahazaları ve karşı çıkmaları kale almayarak, buna da doğru diyelim. Diğer tarafın veya başka türlü değerlendirenlerin doğrularını hiç söz konusu etmeden, bu doğrular üzerine, yeni bir din veya mezhep yahut bir din yorumu doğar mı, diye bakılabilmelidir. Çünkü karşımıza kitap çıkmaktadır, ilk uygulamalar, belgeler, tarihi malzemeler çıkmaktadır, bilim ve genel kanaatler çıkmaktadır. Ayrıca, Hristiyan dünya veya batı dünyası gibi, bu sisteme dahil olmayanların bile, belgeler ve tarihi kök üzerindeki onaylamaları işin içine girmiştir. Burada, doğrudan Alevi olmuş bir Hristiyan, bir Yahudi ya da Budist bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Kendimizi temel ilkelerin ve kaynağa uygun uygulamaların dışında, onlardan azade görüyorsak, bunun üç anlamı olabilir. Bir dine, özellikle İslam'a inanmıyor olabiliriz. İki kök, ilk uygulama, kitap denilenler yanlış nakledilmiştir, diye inanıyor olabiliriz. Üç yapılan yorumlar yanlıştır, yeni bir yorum gerekir diye düşünebiliriz. Birincisine denilecek bir şey yoktur, ancak, kendisini hem sistemin içindeymiş gibi gösterip, hem onu reddetmek çelişkisine düşülmemelidir. İkinci iddiayı kabul edebilmek çok zordur. Çünkü ilk sosyal laboratuvar ve belgeler açıkça bilinmektedir. Sağlam kaynak ve şahitlikler vardır. Bunlar her türlü fırka, mezhep, ideoloji ve felsefenin hem öncesinde, hem dışında cereyan etmiştir. Burada da kendini hem sisteme dahil edip, hem uymama çelişkisi yaşanmaktadır. Üçüncü iddiaya gelince, başından beri tahlil, değerlendirme, tenkit ve sorularımızı buraya da yöneltmiş bulunmaktayız. Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği kitap ve İslam'ın temel ilkeleri, ibadet esasları, çok açıktır ve kayda geçmiştir. Kaydedilmemiş bir şey yoktur. Yorum yapılacak, değişik düşünülecek ve hatta değişik uygulanacak yerler olabilir ve olmuştur. Ancak bunlar esasa müteellik değildirler. Dinin kendisinde esneklik bulunmaktadır. İşin doğrusunu aramak, araştırmak, bizzat dinin istediği bir husustur. Ama temel prensiplerini değiştirme yönünde yorumlara başvurmak, başka bir din peşinde olmak anlamına gelir. Değiştirme istikametindeki yorumlardan cesaret alanlar, Ali'siz aleviliği dile getirdiler. Bunlar, Hazreti Peygamberin ve Hazreti Ali'nin, hayatları, Fikir ve inançları, yaptıkları, besbelli olmasına rağmen bu yola girdiler. İslam dininin öğrenildiği yer, temel kaynaklardır, ilgili bilim dallarıdır ve bunlara dayalı yetişmiş bilginlerdir. Bu bilginler, ruhban değildirler, din işlerinde görevli olanlar da ruhban değildirler. İslamiyet, etkili ve yetkililerin, yanılmaz veya kutsal zannedilenlerin arkasına saklanan bir din değildir. Bir coğrafyaya, bir ırka, bir millete, yahut sadece mabede hasredilecek, sığdırılacak bir din de değildir. Hristiyanlık gibi kiliseye ve ruh bana, Musevilik gibi bir ırka hapsedilmemiştir. Hinduizm ve Budizm gibi hayattan soyutlanıp uzlete çekilmemiştir. Önemli olan diğer bir husus, sadece inanç ile dini özdeşleştirme yanlışlığıdır. İnanç dinin temelidir ama bir dine bağlı olarak, Yahut da bağımsız şekilde binlerce çeşit ve farklılıkta inanç sahibi olunabilir. Bir insan istediği şeye istediği şekilde inanabilir. Fakat her inanılan şeyin veya yorumun din olduğunu söyleyemeyiz. Bu, kültür dinleri için de, evrensel dinler için de böyledir. Çünkü her dinin genel bir görünümü, özellikleri, ilkeleri kuralları bulunur. Hele kitaplı ve peygamberli bir din ise, emir ve yasakları da beraberinde gelir. Böyle sağlam kaynakları, yazılı belgeleri, tebliğ edenin sözleri ve hayatı ortada dururken, rastgele ve alabildiğine serbest yorumlar yapılamaz. Mesela Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed varken, 23 yıllık bir tarihi tecrübe yaşanmış ve örnekler oluşmuşken, bu din hakkında alabildiğine serbest ve sorumsuzca anlamlandırmalar yapılamaz. Yapılırsa o başka bir şey olur. Bir Sünni veya Alevi, Mevlevi ya da Bektaşi, İslam hakkında istediği şeyi, istediği şekilde düşünme hak ve hürriyetine sahiptir ama bu, İslam'ı bağlamayan, onu ifade etmeyen bir yolda olabilir. Yaratıcı, böyle bir düşünce hürriyetini vermiştir ama kanunlarını ve mesajını doğru anlamayı da istemiştir. Bu doğrunun ölçütlerini de vermiştir. İlkeler ve 23 yıllık temel tecrübe bir tarafa bırakılıp oluşturulacak hiçbir tarz ve tavır İslam'ı ifade etmiş olamaz. O dinin sadece isminden yola çıkılarak yapılacak serbest bir felsefeden ibaret olur. 5 koroya katılan sufilik. Sufi düşünce ve hareketi Sünnilikle de Alevi Bektaşilikle de olumlu ya da olumsuz bir ilişki içinde olmuştur. Sünni veya Alevi Bektaşi birçok grup kendinde olmasını istediği tavrı Sufilik'te görmüş, Sufilik'te görmek istediğini de kendisiyle birleştirmek istemiştir. Hepsi için önemli olan varlığın özünü anlamak, insanın özünden mutlak varlığa geçiş yolu aramaktı. Sufı düşünce ile felsefenin farkı fiiliyata dökülüp dökülmemesinde yatmaktadır. Tarihi süreçte Sufı düşünce fiiliyata dökülmüş, hatta halkın eğitimi bir çeşit uzman eğitimi, mürit meseleleriyle teşkilatlanmaya ve müesseseleşmeye dönüşmüştür. Buna sünni olan da, Alevi Bektaşi olan da dahildir. Ayna tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme düşüncesinin de, en ilhak ifadesinin de sufi anlayış kadrosu dışında bir açıklaması olamaz. Daha önce belirttiğimiz gibi Sufilik de Şiilik ve Alevi Bektaşilik gibi bir tepki psikolojisine sahiptir ve tarihi olayların ve itilmiş kakılmışlığın, zulümlerin bol olduğu dönemlerde gelişmiştir. Bu bakımdan Alevilik Bektaşilik ile ortak sosyolojik bağları bulunur. Bu demek değildir ki, genelde Sufiliğin, özelde Şii Sufiliğinin metafizik temelleri yoktur. Sosyal etkileri söylemek, metafizik bir temelden yoksunluk anlamına gelmez. Ancak metafizik alanda da dış etkiler bulunabilmiştir. Şiiliğin metafizik temelinde Hristiyanlığın irfan, gnosis, gizli bilgi nazariyesinin ve yeni Eflatuncu fikirlerin bulunduğu üzerinde duranlar oldu. Bunlara göre imamın 12 NCİ imam geri döneceği inancıyla birleşen Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine dayalı ihtiras ve öfke unsuru Şiiliğin belirgin idealini oluşturmuştur. Bu unsura doğunun ilahi nurla ilgili Zerdüştlükteki nur kavramı Eski inançlar aşılandı ve Hristiyan gnostik yeni eflatuncu fikirler, sudur nazariyesi gibi, bu inancın metafizik temelini meydana getirdi. Sufilik ve sünnilik arasında da benzer yorumlar gelişmiş, Hint ve yeni eflatuncu etkiler orada da tartışılmıştır. Ayrıca sufilikle sünnilik arasında bir gerilim görmek isteyenler, sosyal gerilimleri de hesaba katmışlardır. Sosyal gerilimi tek başına hesap eden bakış tarzı eksik kalabilir. Gerçek sufilik, sünni sahayı her zaman desteklemiştir. Sünnilik de sufiliğe engel olmamıştır. Fakat yine de sünni mütefekkirler, çoğu kez şikayetçi olmuşlar, sufiliğe karşı olumsuz değerlendirmeleri esirgememişlerdir. Hazreti Peygamberin uygulamasında, bir çelişme ve çatışma içinde olmadan, şu iki hususu bir arada görürüz, derin bir ruhani hayat ve hiç taviz vermeden gerçekçi bir uygulama. Bazı mütefekkirlerin dediği gibi, buraya bağlı olmak üzere meşru bir ved metodu olarak başlayan sufilik, bir iç tepki şeklinde gelişmiş, sonra ilahi olanla irtibat kurma gayesi gütmüştür. İslam'ın köklerine yabancı kalan yerler olmakla beraber, İslam'ın çerçevesi içine sokularak, ruhani bir arınma şeklinin özel ve ferdi bir ifadesi olmuş, şehirli hayata nüfuz etmiştir. Derinlik meselesi bir tarafta kalarak halkın dini, kitlelerin inanışı haline gelmiştir. Böyle olunca da İslam'ın yayılmasını hızlandırmıştır. Sünnilikle uzlaşmış olarak, İslam toplumuna yeni bir canlılık yerleştirmiştir. Bu durum Türk toplumlarında daha bariz olarak görülür. Hem Türklerin İslam'a girişi daha çok bu yolla olmuş, hem de Türkler İslam'ı bu yolla yaymışlardır. Bu konuda Bektaşi-Sünni işbirliğini unutmamak gerekir. Türk Sultanlar görünüşte Sünniliğin koruyucusu olmuş, fakat Sufi zatlara gerçek saygı ve itibarı göstermişlerdir. Konumuz münhasıran Sufilik değildir ama gerek Sünni, gerek Alevi Bektaşi alanlarındaki etki veya uzlaşmayı doğru değerlendirebilmek için, doğruca Sufilik üzerine eğilip, özet bazı tespitlere bakmamız gerekir. Tasavvuf, derin duygudan, özel marifetten bahsetti ama objektif bilginin ikinci plana itilmesine de yardımcı oldu, müşahede ile nazari akıl arasına uçurumlar soktu, değerlendirmesine bakılabilir. Bu yorumlara göre, irfan nazariyesi ile yani ruhani tecrübeye dayanan bilgi ile ilim arasında ahenk kurulamadı. Bizim giderek bozulma diye değerlendirdiğimiz süreç, bir kısım mütefekkirlere göre ruhani bir anarşiye dönmüştür. Çünkü Baatmi hayatı düzenlemek, kontrol etmek ve onun nasıl bir istikamet alacağını tahmin etmek imkansız olmuştur. Gerçi sonradan şeriatla irtibat kurarak bir uzlaşma sağlamak, onunla kaynaşmak suretiyle ölçüler konmaya çalışılmıştır ama fikri, ruhi, imani anarşi önlenememiştir. İçe dönmekle yaşanan psikolojik haller nazariyesi, temelinde tevbe, z-u-h-d, şükür, rıza, ham, sabır, tevekkül gibi standart ruhi ölçüler kullansa da, durumun kötüleşmesine engel olunamamıştır. Şeyhin ruhani otoriterliğine sorgusuz sualsiz boyun eğme anlayışı ile belki kendi içinde bir çözüm üretmiş diye düşünülebilir. Fakat Alevi Bektaşi dönüşüm süreci gibi sufilikte de, temel yazılı kaynaklar ve ölçütler olmadığı, dinin temellerine uygunluğu her zaman test ve kontrol edilemediği için, bir dönüşüm süreci yaşandığını söylemek doğru olur. Yani iki kolda da iki dönüşüm süreci kaderine mahkum olunmuştur. Sufi düşüncenin, süreçte olduğu şekillere ve bugünkü haline bakarak, Hazreti Peygamber zamanında örneklendirilmiş bir hayat ve düşünce tarzı olduğunu söyleyebilmek çok zor görünüyor. Sufilik ulaştığı bölgelerde mevcut olan ruhaniliklerle kolayca uzlaşmaya varmıştır. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, Alevi Bektaşi alanı ile uzlaşmada bu ruhaniliğe dayanmaktadır. Mesela, Alevi temayülüde olan kalendiriler, ZÜHD Sufiliğine çok yer vermişlerdir. Eski ruhaniliklerle yeni ruhanilikler arasında köprü kurarken, Sufi anlayış sahnededir. Zaten Ahmet Yesevi'den öncesi ve sonrası, Hacı Bektaş Veli ve diğerleri, Sufi düşüncenin önemli temsilcileridirler. Özellikle göçebe toplum, yerleşik düzene geçerken kaybettiği değerlerin bıraktığı boşluğu, yeni inanç sisteminin her kolundan yeni uyarıcıları doldurmuştur. c. Alevilik Bektaşilik ve Milli Kültür Bir Türk ve Alevi Bektaşi meselesi ve tarihi alışkanlıklar. a. Daha önceki satırlarımızda eski Türk adet ve gelenekleriyle örtüşme konusunda söylediğimiz bir şeyi tekrar edersek, bu örtüşmenin bile tek başına, Alevilerin çok büyük ölçüde Türk olduklarını söylemeye yeteceği bir gerçektir. Mutedil ve makul Aleviler, inanç ve kimlik sıralamasını, Türklük-Müslümanlık-Alevilik tarzında yaparlar. Önce Türk'üm, sonra Müslüman, sonra da Aleviyim, derler. Ateist olduğunu kendisi söyleyen Aziz Nesin gibi birinin, Pir Sultan Abdal gibi bir mürşidi anma gününe davet edilmesini, bu tip Aleviler, Sivas olayları dolayısıyla kınamışlardır. Ancak yine de bazı Alevi gruplarının kendilerini nasıl algıladıklarına bakmak gerekecektir. Çoğunluk, kendilerini Türk olarak algıladıkları ve yukarıdaki sırayı ifade ettikleri halde, yer yer farklı bilinçler gelişmiş görünmektedir. Karşılıklı ithamların ilginç olanlarından biri, Türk kavramına aittir. Alevilerin kendilerini, Türk sayıp, Sünnileri Araplaşmış veya kültür köklerinden kopmuş olarak gördükleri gibi, bunun tersi de görülmektedir. Bazı Aleviler, Sünniler için onlar Türk tabirini kullanarak dışlamaktadırlar. Mesela, Muğla Ortanca'da, Sünni yerine Türk kavramı geçmektedir. Balıkesir'de görev yaptığım 1965-68 yıllarında, Çepnilerin, Alevi kollarının, Sünnileri kast ederek, biz Türklerle kız alıp vermeyiz dediklerine bizzat şahit oldum. Bunun genel sebebi, Alevilere göre Sünnilerin, Sünnilere göre de Alevilerin yabancı gibi algılanması ve bir karşıt kimlikle ifade edilmek istenmesidir. Özel sebebi, araştırmacılara göre, Alevilerde, dışlanmışlığın veya devlet baskısının Türk kavramıyla özdeşleşmesinden kaynaklanan bir iç tepki olabileceğidir. Alevi Bektaşi-Sünni kesimlerinin hemen hepsinde kültür kodları aynıdır. Millet aynı, devlet aynı, dil aynı, özellikle müzik aynı, genel çerçeve ve çatı bakımından din de aynı olduğu halde, durum neden böyledir? Milletleşme süreci bizde çok geç başlamıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında, 1923'lerden sonra başladığı ve hala da kemale ermediği bir gerçektir. Sünni ve Alevi taraflar da hatalarını tamir ederek bütünleşmeye doğru gidememiştir. Problemler kısmen azalmışsa da, tarihi birikimlerden dolayı tamamen giderilememiştir. Problemlerin çözümü, yukarıdan yapılmaya çalışılmış, fakat pek fazla başarı sağlanamamıştır. Bilimsel çalışma yolu da bu çözüme istenilen katkıyı henüz sağlayamamıştır. Anadolu'da Alevilik üzerinde yapılan ilk incelemeler, çoğunlukla milliyetçi gayelerle yapılmış ve bu gaye ile yapılmaya devam etmektedir. Bu araştırmalarda, sırf bilimsel gaye ile birlikte, milli birliği bozmamaya, bölünüp parçalanmamaya yönelik gayeler hakimdir ve normal, aynı zamanda idealist bir tavırdır. Araştırma ve yorumlarda karşılaştığımız sorulardan biri şudur, Türkler, genellikle Alevi sürecinde, Budist ve diğer bazı dış tesirler aldığına göre, Kültür kodlarına girmiş birçok unsurda Türk kültürü gibi görülebilir mi? Önce tesirlerin yerleşimi adeta sosyal varoşta kalmış gibidir, sadece efsanelere karışmıştır. Tesirler meselesi Alevilerin Türk olduğunu ikinci kere ispat etmeye yarar niteliktedir. Çünkü tarihte bu dinlere girip çıkan Türklere bu tesirler yeni dinde ya gücünü kaybetmiş ya kimliği bozmadan dönüşerek yeniye intibak etmişlerdir. Konunun bir devamı olarak zaman zaman denenmiş olan şu yorum yapılabilir mi? Türk alebiliği, Bektaşiliği, İslam'ın bir Türk yorumu olarak alınabilir. Eski adetler tam olarak İslamileştirilse ve ayıklamalar yapılabilseydi, sapmalar önlenseydi, böyle bir yorum yapılabilirdi. Fakat aşırılık ve sapmalar yüzünden bu haliyle böyle bir yorum, mümkün olmaktan uzak görünüyor. Esastan uzaklaşmış bir manzara görülüyor. İki cemaat cemiyet, köy şehir, ve tarihi alışkanlıklar açısından Alevilik Bektaşilik, İslamiyet karakteri icabı, diğer kavimlerde olduğu gibi, Türkleri de göçebelikten ve kırsal kesimden şehir hayatına zorlamıştır. Medeniyet içinde bu durum şart idi. Türkler eğer kendi içlerine kapalı, cemaat özelliği gösteren bir dini ve kültürel yapıda kalsalardı, tekrarlardan ibaret kalacak, büyük devletler ve medeniyetler kuramayacaklardı. Buna hemen şu itiraz gelebilir. İslam'dan önce de Türkler şehir hayatına sahip idiler ve medeniyetler kurmuşlardır. Önce şunu söylemek gerekir, İslam'dan önceki genişlemiş safhalar ya Gök Tanrı gibi kabilevi yapıyı aşan bir inanç yapısıyla veya Budist, Musevi, Hristiyan gibi bir yapıyla beraberdir. İkincisi, İslam’dan sonra kurulan medeniyet ve devletler daha şümmülüdür ve diğer toplumlara daha çok hitap edebilecek durumdadırlar. Her oluşumun getirdiği kaçınılamaz meseleler vardır. Şartların ve yükselişin getirdiği şehirleşme ve medenileşme, aynı zamanda yayılma, sosyal, kültürel, siyasi ve dini birçok meseleyi bağrında taşımıştır ve taşımaktadır. Bunlar arasında tabakalaşma, zıtlaşma, soyutlanma, merkez gruplar, Yan gruplar ve azınlıklar sayılabilir. Toplumun bünyesinde kapalı ve açık topluluklarda da şu veya bu şekilde devam etmişlerdir. Azınlıklar soyutlanmış topluluklardır. Kapalı topluluklara ise yalıtlanmış topluluklar demek uygun olabilir. Soyutlanmış topluluklar, modern hayatın bütün şartlarını taşısa da azınlık olmaktan kurtulamazlar. Kapalı topluluklar, modernleşme sürecine girdiklerinde, kapalı topluluk olma özelliğinden çıkabilmişlerdir. Söz konusu Aleviler olduğunda, asla azınlık olmamışlar, fakat bütün modernleşme, şehirleşme, küreselleşme süreçlerine rağmen, kapalı topluluk, yani cemaat olma özelliğinden çıkmamışlardır. Anadolu'da teşekkül eden şehirlilik ve kırsallık göçebelik farklılığı, iktisadi olduğu kadar, kültürel ve dinidir. Alevilik Bektaşilik konusunda sözü ahilere getirerek köylü şehirli meselerinde farklı yorumlara gidilse de, şehirler sünniliği, köyler ve göçerler ise eski gelenekleri yaşatıyorlardı. İzi geriye doğru takip ettiğimizde görürüz ki, şehirdekiler, kendileri dindar olsun olmasın, köydekileri ve oradan şehre gelenleri hep itmişlerdir. Kitabi kültüre tabi ve medeniyet unsurlarıyla fazlaca haşir neşir olanlar, Diğerlerini küçümsemişler, hatta onlar hakkında olur olmaz yalanlar uydurmuşlardır. Tabiatıyla bunlar tepkileri doğurmuştur. Siyasi faktörler de buna eklenince, isyanlara kadar varıldığı olmuştur. Baba isyanı, Baba İlyas, Baba İshak böyle meydana gelmiştir. Normal durumlarda cemaat hayatı, kapalı toplum özelliklerini koruyarak devam etmiştir. Alevi örneği bu konunun tipik özelliklerini taşımaktadır. Törenlerdeki kendine haslık, tarihi dönemlerin klan ve aşiret otoritesi altındaki işlemleri hatırlatır. Alevi cemaati içinden evlenme, dıştan evlenme yasağı, düşkünlük yaptırımı, cemaat dönemi sosyal hayatının endogamisidir. Alevi musahipliği, kurban adetleri de böyledir. Daha önce bu yorumumuzla ilgili birçok örnek vermiştik. Burada da şunu söyleyelim ki, 40 kesimi şehre göç edince, Aşiret özelliğini kısa sürede kaybetmemiş, ama sosyal statünün rolleri kendini hissettirmiş, üst sınıf olan şehirliler, kır kesimindeyken serf, ırgat, azap, yanaşma adları verilen ve ezilmiş sınıf kabul edilen Alevilere yukarıdan bakmışlar, aynı zamanda bunları sapkın veya dinsiz olarak görmüşlerdir. Şüphesiz bu işi sınıf açısından ele alırken, oluşmuş psikolojiyi de iyi bilmelidir. Kapalı topluluklar şehirleşse bile, özelliklerinin çoğunu kolay kolay kaybetmezler. Yahudi psikolojisini ve sosyal hayatını inceleyen ve yorumlayan bir araştırmacı, onlar için şöyle diyor, hayat tarzı yerine geçen dini ve zihni gelenek, tercihten ziyade zorunlulukla kazanılmış uyum melekeleri ve onlara telkin edilmiş olan şartlar, buna uyum kapasiteleri, bir kültürü koruma iradesiyle birleşmiştir. Aynı şey Aleviler için de geçerlidir. Değerlerle kuşatılmış olarak kapalı durumda kalma, zaman zaman siyasi dini otoritelerin baskı ve haksızlıkları, Alevilerin kapalılığını devam ettirmiş, gittikçe belirli bir sosyal karaktere büründürmüştür. Aynı zamanda ana yola ve ana gruba bir itiraz niteliği taşıdığından, heterodoksi, farklılık göstermek zorunda kalmışlardır. Bu bakımdan geleneklerle yeni din, yani İslam arasında bir terkip sürecini yakalamış olarak da onları değerlendirmek zordur. Kolların çoğu, temel meselelere ve ana kurallara kuşkulu bakmış ve hatta yer yer reddetmişlerdir. Terkip daha çok siyasi olaylarla ve psikolojik yapıyla yapılmış terkiptir. Olayların yoğun olduğu 7. yüzyıl ikinci yarısı Müslüman-Arap dünyasının dini yapısıyla ve dindarlığıyla değil, siyasi psikolojik yapısıyla benzerlik kurulabilir. Hz. Ali'yi destekleyenler, ilk günden beri gelenek ve dindarlığın hakim olduğu kimselerdi. Öbür taraftan akıl yürütmesi baskı altında tiplerdi. Aynı zamanda istismarlar karşısında bocalayan bu tipleri, galiba Muaviye keşfetmişti ki, savaşta mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını astırmıştı. Muaviye daha çok şehirliydi ve siyasetçiydi. Ancak burada bir terslik var, İslamiyet, köye olumsuz bir tavır takınmamakla birlikte, sadece durgunluğunu ifade etmiştir, şehri övmekteydi. Şehirin, bozulma ve yabancılaşmanın yeri olması gibi bir gerçekliğin yanı sıra, bu durumla mücadele eden olgunlaşmanın da yeridir. Şehir medeni ve ahlaki bir seçkinleşme doğurur. Hazreti Peygamber, Medine, şehir, bir ocak gibidir, murdarları atar, iyi insanları seçer ve onları mükemmelleştirir derken ihtimal bunu kastediyordu. O halde terslik görünüştedir, çünkü Muaviye şehirliydi ama siyasetin ve aile taasubunun ürünüydü. Siyasi yarılmalar içinde bulunulan zamana göre dayanaklarını bulmuştur. Bunlar ailevi, kamii, dini, efsanevi olabilmiştir. Cemaat taasubu şahısları yücelterek, kutsallaştırarak, efsaneleştirerek gerçekleşmiştir. Bu şahıslar, tarihi kahramanlar veya veliler, pirler şeklindedir. Bazan bu tipler, dinin tebliğcisi olan peygamberi gözleyebilmişlerdir. İnanç konusu edinilen ve yardım beklenen şahıs, gücünü cemaatin muhayyilesinden aldığı gibi, tarihi açı ve eski inanç artıklarıyla yeni inanç konusunun bazı unsurlarını birleştiren biri olabilmiştir. Törenler de eski ile yeninin birleştiği noktaları ihtiva eden cemaat bilincini yansıtır. Mesela cemayini, komünal bir törendir. Mesela bir Müslüman veli, eski Şaman döneminin bir büyüğü gibidir. Korkut Ata, Dede Korkut, Şamanlıktan İslamlığa geçiş yapan, ama eski izleri tamamen silinmemiş, Türk tipine göre yeniden yoğrulmuş bir veli bilge kişi tipidir. Kopuzlu velidir. Türk kültür kimliği ile İslamiyet arasındaki irtibatı temsil eden böyle bir kimse, yaşamamış bile olsa, toplumsal bir gerçek ve ideal kesişmesini ifade etmiştir. Bu şahsiyet, yeni evli bir çiftten biri gibi, iki kültür ve inanç tipinin ilişkilerine ait birçok sırrı da içine almaktadır. Öbür taraftan, eski inanç artıkları, kendilerini yeni dinin kalıplarına uydurmuşlardır. Sonuçta demektir ki bir toplum ne kadar çok din değiştirmişse, o kadar çok kutsal unsur, kutsal şahıs ortaya çıkacak, bu arada da o kadar çok çelişkiler ve sapmalarla karşı karşıya gelinecektir ve öyle olmuştur. Araştırmacılara göre, ilk dönemlerdeki, tabiat güçlere, ruhlara, bitki ruhlarına, ağaç ruhu gibi, yönelmiş inançlar, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi bir dinin bir köşesinde bile, şekil değiştirerek veya onunla bütünleşerek devam etmiştir. Türklerin hayali veli ve yatır itikatları, bunlardan biri olabilir. Ağaç ruhlarının Müslüman veli kimliğinde yorumlandığı olmuştur. Mezar ve türbe olmayan bazı yerlerde ağacın kendisi evliya imiş gibi adlandırılmıştır. Çınar Dede, Çitlenbik Dede, Ağaç Baba gibi. Rıdvan ağacı ve Hazreti Ömer'in onu kestirmesi hatırlanmalıdır. Yeni inanç sistemi, alışkanlıkların kolayca terk edilmemesine rağmen bu alışkanlıkların olumsuz olanlarının büyük çoğunluğunu bertaraf edebilmiştir. %100 olmadığını 23 sene zarfında vahyedilmiş Kur'an-ı Kerim'deki inananlara ait sorgulamadan anlıyoruz. İlk toplum yani sosyal laboratuvar bile bazı şeylerden azade olamamıştır. Bu bir bakıma inanç sisteminin idealizmi ile ilgilidir. İslam'da cemaat ve toplum gerçeğine ve cemaat ve toplum ruhuna olanca yer verilmekle beraber iman ve sorumluluk ferdidir. Medeni kanunlarda bu esas üzerine kuruludur. Oysa Arap aile veya aşiret taasubu, bazan bunun dışına çıkmaya çalışmıştır. Fert ve toplum dengesinin kurulamayışından da kaynaklanan bu durum, diğer toplumlarda da görülmüştür. Türk Alevi ve Bektaşilerinde sorumluluk, müteselsi sorumluluk şeklinde görülür ki bu da eski anlayış ve alışkanlıkları çağrıştırmaktadır. Bektaşilerde kadın suç işlerse, erkek de işlemiş sayılır. Alevilerde kadın ve erkekten biri düşkün ise, öteki de düşkün olur. Bu durum yine kapalı topluluklara ait bir kültür özelliğidir. Üç çağdaş siyasi ve ideolojik hayat karşısında Alevilik Bektaşilik. Alevi araştırmacı ve yazarların da kabul ettiği üzere, kendi içine kapalı ve aşırı cemaatçi olan Alevilik, şehirleşme arttıkça özelliklerini yavaş yavaş kaybetmekte, ya bunalıma girilmekte, yahut ideolojilere kayılmaktadır. Son 40 yılda Alevilerin iki safhası göze çarpar. Biri siyasileşme ve ideolojileşme dönemi ki, sol ideolojilere, hatta gençlerin Marksist militanlığa kayma dönemidir. İkinci dönem daha çok dini niteliktedir ve Alevi uyanışı diye tabir edilen dönemdir. Bu dönem genel olarak dini hayatta görülen manzaranın bir parçasıdır. Uyanış İslami çizgiden ziyade ki ufak tefek bu da görülür ya İslam'a tepkinin dini perspektifidir, ya da cemaat ve tarikat tasubuna, tarihi, dini ve ilmi gerekçe toplama eğilimi taşır. Aleviliğin son yıllarda yeni hayatı uygun kimlik arayışı veya bazılarının değişiyle uyanışı, siyasi hareketlilikte beraber başladı. Bu iş, köken meselesine de uygundu. Şiiliğin kökü, siyasi hareketliliktir. Türk Aleviliği ayrıca Osmanlı'daki siyasi bir yarılma sürecinin etkisindeydi. İşin temelinde dinden daha çok yine siyaset vardı. Dolayısıyla Alevilerin modernliğe geçişleri, dünyaya özgü doğal denebilecek bir süreç yanında, bir tepki niteliğini de taşımaktadır. Bu tepki, kurumsal dine tepkiyi ön planda tutar. Bu durum onları hem modernlikte, hem sekülerlik ve laiklikte ön saflara itmiş görünüyor. Köy kesimleri hala bunun dışında kalabilmişlerdir. Bektaşiler ön planda görünmezken, Alevilerin öne çıkma sebebi, Bektaşilerin çok önceleri şehirleşmeye geçişleri ve sünnilikle aralarındaki mesafenin fazla olmayışıdır. Ayrıca Osmanlı döneminde Bektaşilerin, yarılma siyasetine Aleviler kadar duçar olmamalarıdır. Osmanlı genellikle Aleviliği karşısına almış, Bektaşilikten ise istifade etmiştir. Bunu da itikadi meselelere bağlamıştır. Osmanlı döneminde siyasi ve ideolojik yapılanma, yapılan haksızlıklar, Anadolu'nun İslamlaşma sürecinde gecikme ve yer yer uzaklaşmalara, hatta sapmalara sebep olmuş görünüyor. Bunun birkaç sebebi üzerinde durulabilir ve durulmuştur da. Özellikle batıya yayılma peşinde olan yönetimin, ana yurdu ihmalleri, buna bağlı olarak eğitim-öğretim eksikliği, Sosyolojik kavrayış noksanlığından doğan kimlik kaymaları, yönetimin gittikçe perde arkasında cereyan eden yabancılaşması ve ana kimliğe cephe alması ve bundan doğan problemleri, bu sebepler arasında sayılabilir. Bugüne bırakılan miras, sadece dini alandaki dağınıklık değil, aynı zamanda kimlik parçalanması olmuştur. Her şey, bugünün küreselleşmesine, ferdileşmesine, sekülerleşmesine açılan geniş kapılar haline gelmiş gibidir. Bugün, en ılımlı Alevi savunucusu aydınlar, tartışmayı ve dini kimlik meselesini şu iki hususa sığınarak yapmaktadırlar. Bir izafilik, herkesin doğrusu kendine göredir. Bir mezhep kendine ne kadar haklılık ve hakikate uygunluk payesi veriyorsa, Alevilik de aynı hakka sahiptir. Saf izafi alana kim karar verecek? Buna göre, doğru ve hakikat olan şey, izafidir ki, bu anlayış zaten modernciliğin ve çağdaşçılığın bir tavrıdır. İki siyasi olay, dini alana dahildir. Halifelikte Hz. Ali'nin hakkının yenmesi, siyasi değil, dini bir meseledir. Bazıları ileri giderek, Kur'an'ın orijinalliğini muhafaza etmediğini, değiştirildiğini söylemiştir. Dayanak alınan bu hususlar, çelişkileri de arttırarak, kendi içinde problemler taşımıştır. Ayrılık siyasi olarak başlamış ve dini de peşine takarak devam etmiştir. Dini olan buna giydirilmiş bir elbise gibi olmuştur. Halifelik Hristiyanlıktaki gibi bir papalık kurumu değildir ve İslam'ın böyle bir iddiası da yoktur. Ama Hazreti Ali ve Ahfadı, bir tür kutsallık ve ruhbanlık makamına oturtulmak istenmiştir. Kur'an'ın orijinalliğinin olmadığı ve değiştirildiği iddiası, doğrusunu arama yerine, delilsiz bir yargı ve duygusal bir yaklaşım izlenimini vermektedir. Ayrıca delilsiz kanaat ve yargılar, herkesin doğrusu kendine fikriyle de uyuşmamaktadır. Dini alanı siyasi alanın içinde değil de, siyasi alanı dinin içinde görenler, giderek inanç sistemini İslam'ın dışına taşımaya gitmişlerdir. Sınırdaki gruplar ve bir Alevi militanlığı böyle doğmuştur. Aleviliği İslam dışı sayan militanlara göre, Allah, Kur'an, ezan, cami ifadeleri, öz kültüre yabancı kültürdür ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu yolla kendi kuyusunu kazmaktadır. Batılı yorumcuların bir kısmı da bu koroya katılmıştır. Batılı araştırmacıların tespit ve yorumları, zannedildiği gibi her zaman objektif ve bilimsel olmamış, Sadece sureti haktan görünmeye çalışmışlardır. İdeolojik kaynaklardan yapılan alıntılar da koroyu beslemiştir. Mesela Atatürk rejimi ideolojik olarak laik ve modernist olan şehirli seçkinlerle birlikte dinle devleti birbirine bağlayan İslami kurumların kökünü kazımaya çalıştı. Atatürk, yaşadığı dönem süresince, İslam'ın siyasi süreçte kendi konumunu ya da yaptığı reformları tehdit edecek şekilde kullanılmamasını başarıyla sağladıysa da, İslam ortadan kaybolmadı, yalnızca bir süre uykuya yattı. Tarikatlar yok edilmedi, yalnızca yer altına inmeye zorlandı. Askeri kesimle aydınlar arasında ve büyük şehirlerde reformlar çok etkili olsa da, Kırsal kesimde yaşayan ya da büyük şehirlere yeni göç eden köylüler üzerinde aynı etkiyi yapmadı. Alevi Türkler bu dönemde ilk defa toplum içerisindeki konumlarını düzeltme fırsatı elde ettiler ve büyük oranda Atatürk'ü desteklediler. Sünni Müslüman kurumların ortadan kaldırılması, Alevileri Sünnilerle eşit kıldı. Bu yorumculara göre, Aleviler bu dönemde de, geçmiş dönemde olduğu gibi takiye yaparak gizliliklerini sürdürdüler. Kürt Aleviler de 1915'te ve daha sonra Ermenileri korumuşlardır. Dersim, Tunceli, olaylarında Alevi Kürtlerle Sünniler çatışmıştır, Alevi Kürtler, Cumhuriyetin layıklık rejimini tercih etmişlerdir, ve benzeri. Bu yorumların çoğu, doğrudan doğru ve gerçeğe dayanmamakta, gerçeği bir prizmadan geçirerek yansıtmaktadır. Yorumların dayandığı tespit iddiaları birbiriyle çelişmektedir. Büyük şehirlerde etkili olmuş olan reformlar mademki köylerde etkili olmamıştı, bu yoruma göre, köy kesimindeki Alevileri, cumhuriyete ve reformlara bağlı kılmamalıydı. Yeni rejim sürecinde İslami kurumların iddia edildiği gibi kökü kazınmamış, aksine geliştirilen kurumlar olmuş, ancak yanlış anlayış ve uygulamalar sorumlu tutularak bunların üzerine gidenler olmuştur. Elbette bu süreçte bir kısım yanlışlık ve hatalardan, özellikle ihmallerden söz edilebilir. Olumlu olumsuz yönde değerlendirmek üzere, bunlar üzerinde yeterince araştırma ve yayın mevcuttur. Burada onları tekrarlamak gereksizdir. Önemli olan, Alevilerin, yeni rejim karşısında, daha genelde moderncilik, çağdaşlaşmacılık, küreselcilik ve ideolojiler karşısındaki durumunu tespite ve yoruma çalışmaktır. Yeni rejimin en önemli ilkelerinden birinin laiklik olduğu malumdur. Alevilerin laikliği savunmaları, aynı zamanda Sünnilik adı altında geleneksel İslam'a muhalefet ve tepkilerinden dolayı olmuştur. Yoksa dedenin cezalandırdığı, düşkün kıldığı, bir sistemin laiklikle, gerçek bağının olmaması gerekir. Bu konuda aşırı uçlara taşınanlar, Atatürk'te Hazreti Ali Hululunu bile görmek istemişlerdir. Fenä Sühe benzer bir hulu anlayışı, Alevilerde sıkça rastlanan bir anlayıştır ve don değiştirme, donuna girme diye kullanıldığını söylemiştik. Hazreti Ali Atatürk donuna girmiştir. Fakat bu anlayış Alevilik devam ettirildiği müddetçe geçerli olmuştur. Sınırdaki gruplar burada kalmamış, başta solculuk olmak üzere çeşitli tepkici alanlara girmişler yahut laiklikle yetinmeyip laisizme Hümanizme, evrenselce aydınlanmaya, Marksist hümanizme başvurmuşlardır. Marksizm de bir modernizm türüdür. İdeolojilerin ön planda olduğu günlerde, ideolojiler modernist felsefeleri ifade etmişlerdir. Aleviliğin, eski itikat ve adetlerle kültür özelliklerinin ve bunu sürdüren adet ve ayinlerin öne çıkması, Hazreti Ali'nin ve diğer dini üst yapının daima ikinci planda yahut ariyet gibi tutulması, Yeni yönelişleri kolaylaştırmış, bu durum, en çok Marksistlerin işine yaramıştır. Marksizme yönelişteki tepkisel zemin, sadece düzene tepkiyi ve konjonktürel ideolojik anlayışı ihtiva etmemiş, kendi içinde tepkiyi de ifade etmiştir. Dedeleri de sömürücü saymışlar, yapılanları iptiday adetler ve hörafeler olarak görmüşlerdir. Marksist Alevi gruplar, soygütmenin de sosyalist felsefeye aykırı olduğunun farkındaydılar. Geçmişten beri Alevi ataları, Sünnileri kuralcı ve saldırgan kabul ediyorlarken yeni nesil için bunlar bir şey ifade etmemiş, çünkü kendileri çoğunlukla militan gruplar içinde yer almışlar, terörist hareketlerde de faal rol oynamışlardır. Aynı hareket içinde olan Sünni gelenekten gelen militanlarla da bir ihtilafları kalmamıştır. Nasıl ana babası Sünni olan Marksistler, artık Sünniliği temsil etmemekteyse, Ana babası Alevi olan Marksistler de artık Alevilig'i temsil etmemekteydiler. Fakat Alevilig'ten gelen bu Marksistlerin bir kısmı ezilmişlikten dolayı, Alevilig'i istismar etmekten de geri durmamışlardır. Buna bazı dedelerin de katıldığı görülmektedir. Ali Haydar Celasun dedenin sözleri bu teşhisimizi doğrular niteliktedir. Ne şeker, ne Ramazan, ne yılbaşı, ne şu ne bu bizim bayramımız değildir. 1 Mayıs İşçi Bayramı, Alevilerin, ezilenin, başkaldırış bayramıdır. Marksist Aleviler, Alevilik hatırasını istismar eden Marksistler demek daha doğru olsa gerektir, İslam medeniyetinin vakıf kurumuna ve kavram olarak vakıf kavramına, şiddetle karşı olmuşlardır. Onlara göre vakıf, gericiliği çağrıştıran bir bataklıktır. Bilimden uzak, bir ölüler mezarlığı kokusu taşır. İşçi sınıfından yana açık tavır alması, gereken Alevilik, insanı Hegel-Marx sentezine götürmelidir. Bu ve benzer yorumları içine alan bir sosyalist dönemde Aleviler, Türkiye'de neden önemli rol üstlenmişlerdir? Bunun tahlilinde şöyle deneme yapılabilir, Türkiye'deki Alevilerin ve kısmen Bektaşilerin Hazreti Ali ve Ehlibeyt ilgileri, pek azı müstesna temel İslami ilahiyatla ilgili değildi. Eski kültürümüze giydirilmiş, adeta ödünç bir gömlek gibiydi. Hazreti Ali ve Ehlibeyt ile Sünniler arasındaki bağ, Alevilerle Hazreti Ali ve Ehlibeyt arasındaki bağdan daha güçlüydü. Çünkü bu durum temel İslami ilahiyatla ilgiliydi ve Alevileri her zaman rahatsız etmiştir. Sosyalizmin yaygınlaştığı dönemde, Hazreti Ali ve Ehlibeyt gömleği, yani dini gömlek, atılmıştı. Tabiatıyla bu tavır, okumuş kesimlerde cereyan ediyordu ama halk kesimleri de gittikçe onlara uyuyorlardı. Ayrıca, Osmanlı tecrübesinden dolayı, Alevilerde kimlik saklama ve açık gizli devlete karşı olmada onları Marksist-Sosyalist anlayışa itti. Kendilerini sosyalist kimlik içinde daha rahat hissettiler ve ideolojinin hareketlerine katıldılar. Kerbela vakasını anmaları, bu söylediklerimizle çelişmez mi? Gerçekte Aleviler bunu da aynı psikoloji içinde yapmaktaydılar. Meseleyi hakim sınıfa ve sünni yönetimlere karşı bir halk hareketi olarak görüyorlardı. Bu tepkiyi dini duyguyla birleştirenler her zaman olacaktı. Nitekim sosyalist bloğun 1980'lerin sonunda çökmesiyle, dini duygudan tamamen kopmayanlar ve bunların çekim gücüyle sürüklenen sosyalist çevreler, bir boşluğa düşmüş olmadı. Tekrar doğruca Alevi kimliğine döndüler. Demokrasiden ve layıklıkten istifade ederek, inanç ve adetlerini açığa vurup, devletten dini hak istediler. Zihni çabalarını arttırıp, fikirlerini geliştirdiler. Bu çabaların dışında, küreselciliğin ve bağımlı kitleleşmenin getirdiği yeni macera, Alevileri belki daha fazla etkilemeye başlamıştı. Şehirleşmenin, modernleşmenin ve teknoloji değişimi ve egemenliğinin, Genel olarak kültüre ve kültür kimliğine, toplum hayatına ve bu arada dine etkisi, Aleviler üzerinde daha çok görülmektedir. İnanç sisteminin soya bağlanması, dedelik, musahiplik, cemler ve çeşitli törenler ve adetler, modern hayata uymamakta, uyması için şekil değiştirmekte, anlamlarını yitirmekte, yeni Alevi nesillerince sorgulanmaktadır. Dedelik meselesinin başından beri anlamsızlığı ve hele bugün yadırgandığı, Alevi gençler arasındaki kanaatlerden biridir. Bu müessese, modernleşmeye, demokratik karar vermeye, bağımsız yargıda bulunmaya engel görülmektedir. Bu kanaat, dine karşı mesafesi artmış bir Alevi içinde, dinden henüz kopmamış bir Alevi içinde söz konusudur. Müslüman olmaya aday bir yabancıya, işi dedelik müessesesinden ve bu müessese aracılığıyla başlatma teklifini, garipsemektedirler. Çok şey onlara ilkel, masalımsı ve akıl dışı gelmektedir. Bunalıma, eksiklik hissine, yeni çelişkiler içine düşülmektedir. Modernciliğin, fikir özgürlüğünün, demokratik anlayışın, küreselciliğin ve sekülerliğin, dünyevileşmenin, doğurduğu, daha doğrusu dayattığı zihniyet, tavır ve tarzlar, Esasen bütün dini kodları bu arada Alevi kodlarını da yerinden oynatmış görünüyor. Eğer kökler sağlam değilse, kodlar ya sökülüp atılmakta, yani unutturulmakta, önemsizleştirilmekte, ya da değişme ve dönüşüme uğratılmaktadır. Bir antropologun türkü barlarda yaptığı tespitlere ve isabetli yorumlara bakılırsa, modernleşen hayatın içinde köyden şehirlere ve yurt dışına yol tutan Alevi toplumunda büyük değişim yaşandı. Ücra köylerdeki Cem'den, konser salonlarına, meydanlara, televizyonlara ulaşıldı. Eski nesiller kızsa da, itiraz da etseler, yeni nesiller, dini ağırlıklı Cem ortamından haz etmez oldular. Cem ve deyişler popülerleşti ve barlara taşındı. Şehirdeki barın merkezinde solist ve müzik grubu, modern Cem ayinini icra etmektedir. Gençler, dedesiz ve zakirsiz, Ali aşkına kadeh tokuşturmakta, elektronik aletlerle semah dönüp halay çekmektedir. Gerçeğine uygunluk aranmamaktadır. Müzik, cemde, aletle ve raks gibi bir beden hareketiyle birleşmiş olduğundan, bunun modernleşmesi daha kolay olmuş, semah, şehirlerde türkü barlara taşınmıştır. Daha önce Marksizm'e kapılmış Aleviler, bu sefer liberalizm kapitalizmin ticari sektörlerine alet olan, Yeni müzik ve eğlence sektörlerinin ücretlileri haline gelmişler, Aleviliğin de yeni dönüşümünde rol almışlardır. Gelenekler ne kadar sağlam görünür ve tekrarlarda ısrar içinde olursa olsun, eğer yazılı ilkelerin bulunduğu temel inançlara sahip değilse, çok sağlam bir mantığı ve bilimsel destekleri yoksa, zamana mukavemet edemez, değişir, hatta dağılabilir, yok olup gidebilir. Hele bugün evrensellik, küresellik denen sosyal telkinler karşısında değişmemesi mümkün görünmemektedir.